Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engeller Bölümü için okunmaktadır. Okuyanın adı ve soyadı İpek Ergüden. Montaigne Denemeler Türkçesi Sabahattin Eyiboğlu. Cem Yayınevi Evi 21. Basım İstanbul 1993 1. Tesetin A Yüzü Önsöz 1 Montaigne ülkemizde pek tanınmış olmamakla birlikte bu çevirileri uzun bir ön vermeye cesaret edemedim, bunu gerekli görmedim. Çünkü Montaigne eserini zaten kendisini tanıtmak için yazmış. Onunla okuyucu arasına girecek olan herkes boş sözler söylemek tehlikesine düşer. Üstelik de Montaigne'in Türk okurlarına hiç de yabancı gelmeyeceğini sanıyorum. Çünkü yeni Avrupa'nın ana kaynaklarından biri olan bu büyük düşünce kaynağının bize Avrupa'dan gelen her kitapta biraz payı vardır. Yeni düşünce, insan bilincinin insanı ve doğayı serbestçe tanımak çabası ise Montaigne bu çabanın ilk büyük hamlesidir. Bugün bizimle kavuştuğumuz serbest düşünceye o, 400 yıl önce ve bizim uyanış devrimize birçok bakımlardan benzeyen coşkun bir dönemde kavuşmuştur. Bugünkü Türkçe gibi değişen kıvrak ve boş bir dille, şimdi anlamları çok değişmiş taze Fransızca sözlüklerle, halk deyimleriyle yazılmış olan denemeler... Çeviriye en az elverişe kitaplardan biridir. Bu çevirileri iddialı birer örnek olarak değil, birer deneme olarak veriyorum. Parçaların seçilmesi de daha çok gelişe güzeldir. Montaigne'den yapılacak her seçme ister istemez keyfi ve eksik olacaktır. Bunlar denemelerin ötesinden berisinden koparılmış düşüncelerdir. Montaigne'in bahçesinden her geçişte insan çok değişik temetler yapabilir. Önsöz 2 Tercüme dergisinde başlamış olan bu çevirilere 1940'ta yazmış olduğum bu kısa önsözü uzatmak niyetinde değildim. Fakat Montaigne üstüne okuduğum bir yazı üzerine okurlara bir iki söz daha söylemek hevesine düştüm. Landouvel Revue Critique'te Henrik Guleman, Montaigne'in denemelerde kendini tanıtmak gibi olanaksız, gereksiz bir işe giriştiğini, böyle yapmakla da işten kaçmış, kusurlarını düzeltecek yerde itiraf etmiş olduğunu söylüyor. Denemeler 17. yüzyıldan beri buna benzer hücumlara uğrar. Fransa'nın başına gelen felaketlerin nedenini Montaigne ve benzeri yazarlarda bulanlar bile olur. Montaigne insanda iman bırakmazmış, okuyanın sistemli bir düşünceye gitmekten alıkoyarmış, hayattan uzaklaşıp tembelliğe, uyuşukluğa götürürmüş. Gerçekten Montaigne kent hayatından kaçmış, denemeleri keyfi için yazmış, onu okuyanların imanını sarsmıştır fakat... Bunu öyle bir zamanda yapmıştır ki insanın oturup serbestçe düşünmesi işlerinin en gücü, kendi keyfi için yazı yazmak, gerçeği bulup göstermenin belki tek yolu insanların ruhlarındaki iman da yıkılması, değişmesi gereken cinsten bir imandı. Montaigne hep kendini anlatıyordu ama kendini anlatırken insan düşüncesini yeni bir yola sokuyor, köhne inanışları, doğaya akla ay aykırı alışkanlıkları, safsıtaları baltalıyor ve Dünya sevgisine, bilimsel düşünüşe, gerçekçi edebiyata yol açıyordu. Bir insanda bütün insanlığın sorunları bulunduğuna inandığı için kendini anlatırken yalnız kendini düşünmüş olmuyordu. Kendini değil de başkalarını anlatmış olsaydı denemelerde yine aynı düşünceler, aynı duygular olacaktı. Onun zamanında kendini, insanlığı ve doğayı keşfe çıkmak cüret, iman ve çaba isteyen bir işti. Fransa böyle bir girişimden zarar görmüştü demek tutucu, dindar bir Fransa daha mutlu olacaktı demeye varır. Doğrusu böyle bir Fransa ve böyle bir dünya isteyenlere Montaigne'i beğendirmek güçtür. Gerçi Montaigne de türlü türlü düşünceleri, ileri geri bütün siyasi inançları destekleyen ya da öyle görünen düşünceler bulunabilir. Onda bir taraflı, sistemli, sürekli bir görüş Olmadığı için bugün çeşitli yollara ayrılmış olan insan düşüncesi onu istediğin yana çekebilir. Ama hiçbir zaman çekilemeyeceği taraflar vardır. Bunlardan biri doğa ötesi, biri de bağnazlıktır. Denemeleri okuyan şu iki dersi anlamazdan edemez. Doğanın istediği gibi düşün ve yaşa. Hiçbir kitabın, hiçbir doğanın kölesi olma. Aldanmıyorsam Batı kültürünün Montaigne'den bugüne kadarki gelişmesi genel olarak bu iki derse sadık kalmıştır. Ancak aşırı ideolojiler az çok bağnazlığa muhtaç oldukları için Montaigne pek işlerine gelmez. Tek taraflılığı küçümseyen bu adamın halkta kendi doktorinlerine karşı kuşku uyandırmasından çekinirler. Oysa Montaigne'den ders almamış yani doğa ötesinden ve taasubtan kurtulamamış bir düşünce, Körü bir partiye ancak kul olarak hizmet edebilir, yaratıcı, geliştirici güç olarak değil. Montaigne'in işi diğer hümanistler gibi yeni düşüncenin ana yolunu açmak oldu. Üst tarafını başkaları düşünecekti, düşündüler, daha da düşünecekler. Şurası kesin ki Montaigne her zaman düşüncemizin çemberlerini kırmaya, kendi kendimizi eleştirip aşmaya yardım edecek. Gerçi denemelerde yeniliğe, yıkıcılığa, devrime karşı sözler vardır. Montaigne toplumun düzenini birdenbire değiştirmenin ortalığı tümüyle karıştıracağına inanır. Fakat korktuğu şey yenilik değil, kargaşadır. Bir de eski değerlerin büsbütün ortadan kalkmasına razı değildir. İnsanlığın vardığı olumlu sonuçların yeni hayata mal edilmesini ister. Krallığa ve kiliseye, kiliseye gö gösterdiği saygıya gelince bu saygı içten de olsa her iki kurumun temellerini yıkmakta denemelerden daha iyi bir silah icat edilmemişti. Bütün sorun, kralların ve papaların, herkes gibi bir insan olduklarını, herkes gibi iyi ya da kötü olabileceklerini, insan aklının onları sorguya çekebileceğini insanlara anlatmaktı, üst tarafı kolaydı. Montaigne'in içtenliği üstüne çok şey söylenebilir. Alçak sahte, itiraflarının yapmacık olduğundan söz edilebilir. Ama hangi yazar ondan daha içten olabilmiştir? Aslında içtenliğin ne demek olduğu da, Pek belli değildir. İnsan ne yaparsa yapsın, kendini tam olduğu gibi anlatamaz. O kadarını kendi de bilmez. Montaigne bu konuda öncü olmak, elinden geleni yapmak ve herkese olabileceği kadar içten olmaya çağırmakla görevini yapmıştır. Kendilerini anlatanlar arasında ondan daha ileri gitmiş yazar da hala pek yoktur. Denemelerini tam olarak çevirebileceğimi sanmıyorum. Bunu daha sabırlı ve daha yetkili bir çevirici er geç yapacaktır. Ben sadece... ...derlemeler yapmak ve bundan sonra bir cilt daha vermek niyetindeyim. Latince sözleri Fransızca çevirilerden çevirdim ve asıllarını merak eden olur diye metinden ayırmadım. Ön sözlerden sonra montey'nin hayatına ait bilgiler bulabileceksiniz. Değişik tarihlerde yazılmış olan bu çevirilerdeki değil, deyim tutmazlıklarını okurların hoş görmesini dilerim. Ön Söz 3 Montaigne Avrupa'ya serbest düşünmesini öğretmiş olan adamdır demek fazla büyük söylemektir ama böyle bir söz olsa olsa Montaigne için söylenebilir. 16. yüzyılda serbest düşünmek, babadan kalma, donmuş, su götürmez düşünce kalıplarını zorlamak, başka türlüsünü düşünmeyi kimsenin göze alamadığı inançların doğruluğundan kuşku duymak, hastalıklardan dinlere, adetlerden kanunlara kadar insan hayatının her yönü üzerinde kendi aklının ışığıyla yeni baştan düşünce yürütmekti. Buysa o zaman tek başına Amerika'yı keşfe gitmek gibi bir işti. Gerçi Rönesans Avrupa'sında bu iş artık olanaksızlıktan çıkmış, okur-yazarlar bir yandan dünyanın bir yandan da Yunan ve Latinlerin daha iyi tanınmasıyla insanoğlunun türlü türlü düşünmesi olanağı bulunduğunu öğrenmiş, yer yer zaman zaman hocanın izinsiz düşünme denemelerine başlamışlardı. Fakat bütün hayatını bu denemelere hasreden, kendini serbest düşüncenin deney tahtası haline getiren ilk adam Montaigne oldu. Gerçekten de Montaigne yalnız denemelerini yazmak için yaşamış gibidir. Bundan başka kitabı olmadığı gibi hayatında da bu kitaptan başka serüveni yoktur. Ben kitabımı yaptığım kadar da kitabım beni yaptı der. Denemelerin yazıldığı 20 yıl içinde 1572'den 1591'e yani ölümüne kadar Montaigne kendini kitabına, kitabını kendine göre ayarlamakla uğraşır. 1581-1585 yılları arasındaki Bordeaux kentinin belediye başkanlığı onu kütüphanesine ve denemelerine daha fazla bağlamaktan, kendi kendini işleyen ve geliştiren düşüncesine yeni ipuçları getirmekten başka bir işe yaramamıştır. Özellikle son 7 yıl içinde Montaigne, Perigord'daki küçük şatosunun kulesine öyle kapanmıştır ki, Ülkesini kasıp kavuran en kanlı din kavgaları, evine kadar sokulan eli bıçaklı insanlar bile onu telaşa düşürmemiş, köşesinden ve kitabından ayırmamıştır. Daha önceki hayatı da çok sevdiği ve saydığı bir babanın akıllıca yönetimi altında denemelerin hamurunu yoğurmakla geçmiştir. Doğar doğmaz özellikle köylüler arasına gönderilen, gözlerini Rönesans gibi denemelerin de anası olan doğanın şımartılmaz şefkati içinde açan Montaigne, o zaman insan düşüncesini besleyen bilgileri en sağlam, en köklü bir şekilde veren düzenli, özenli bir öğretim gördü. Babası kendisini Latince'yi ana dilinden önce öğretecek kadar ileri gitmişti. Denemelerde Montaigne'in eskilerle o kadar senli benli olması bu hazırlık sayesindedir. Montaigne'in gençliğinde öğrenme hazının dışında bulunduğu en büyük sevinç kaynağı Etienne Dola Boat ile olmuş. Kaldı ki düşüncesinin bereketini andıran bu dostlukta La genç yaşta ölümünden sonra denemelerin duygu ve düşünce kaynaklarından biri olmaya yaramıştır. Montaigne bütün Fransızlar gibi yerine yurduna bağlı olmakla dönüp dolaşıp doğduğu yere dönmekle ve orada ölmekle birlikte piteğine çok uzaklardan bütün dünyadan bal taşıyan bir düşünce arasıydı. Yeni keşfedilen Amerika'dan Türk padişahının sarayına kadar her yerde olup bitenlerin meraklısıydı. Ön sözünde yalnız ailesi için yazdığını söylediği kitabında karısından, doğup doğup ölen kızlarından hemen hiç söz etmeyen Montaigne, bu içine kapanmayı herkesten iyi bilen adam hep dışarıyla, başkalarıyla uğraşır. Kendini dünyadan koparıp tek başına kalmayı bilen de o, dünyada, Avrupa'da dünya vatandaşlarının ilk ve en açık sözcüsü de odur. Bakın ne diyor? Bütün insanları hemşerim sayıyorum. Bir Polonyalı'ya tıpkı bir Fransız gibi kucaklıyorum. Dünya ile akrabalığımı kendi milletimle akrabalığımdan üstün tutuyorum. Doğduğum yerin pek o kadar heveslisi değilim. Kendi düşüncemle varlığım, yeni bilgiler bana sırf rastlantılarla edindiğim hazır ve gelişigüzel bilgilerden daha değerli gelir. Kendi kazandığımız temiz dostluklar nerede? İklim ve kan dolayısıyla bağlı olduğumuz dostluklar nerede? Denemeler, kendini tanı ilkesinin bütün bir ömre uygulanmasıdır. Bu bakımdan Montaigne, Sokrat'ı, Platon'dan çok daha iyi anlamış sayılabilir. Hiç kimse kendi kendini onun kadar sabırla, inatla, dikkatle gözetlememiş, en gizli, en ele avuca sığmaz hallerini yakalamakta onun kadar tetik davranmamıştır. Hayatın bütün hazları gibi, uykusuna da pek düşkün olan bu adam, kendi kendini uyur ve rüya görür halde ve vermek için uşaklarına gece onu birdenbire uyandırmalarını tembih edermiş bizim şeyh galibin bak zatına kim zübde alemsin sen sözünü mistik anlamından soyarsınız tam monteynin kendi kendine söyleyeceği şey olur her insanda bütün insan halleri vardır diyor kendisi de bununla birlikte aynı monteyn kendi dışına çıkmak demek olan okumayı ve gezmeyi bir aşk haline getirmiş Gezilerde en çok sevdiği şey yabancı bir yerde uyandığı sabahlar yepyeni şeyler göreceğini düşünüp sevindiği an olurmuş. Bildiği yerlere pencereden bakmak bile ona sıkıntı verirmiş. Kitaplarınızı tıpkı gezer gibi okurmuş. Okumuş olmak için değil yeni ufuklar, yeni lezzetler, yeni düşünceler bulmak için. Tekrar tekrar okuduğu kitaplarda herkes yeni yeni bir şeyler bulması onları dilediği zaman dilediği bir yerinden açıp okumasından ileri geliyor. Ondan çok kitap okuyan olmasın. Buna karşın düşünürken, duyarken kim onun kadar kitaplardan sayrılmasını bilmiştir. Gerçi denemeler adım başında başkalarından alınmış sözlerle doludur. Fakat bu sözlerin ne kadar benimsenmiş, ne kadar yaşanmış olduğunu göreceksiniz. Bilgiçlik taslayanlar bile başkalarından bu kadar bol alıntı yapmadıkları halde Montey'nin bilgiçlik tasladığı hiçbir okurun aklından geçmez. Bilgiçlerin ilk ve amansız düşmanı da o değil mi zaten? Montaigne'in Avrupalılara öğrettiği en önemli yollardan biri de, kendi düşüncemizi başkalarının düşüncesiyle zenginleştirmesini bilme yoludur. İnsan delimeleri okurken, derelerin ırmakta, çiçeklerin balda erimesine benzer bir düşünce kaynaşması, yoğrulması görür gibi olur. Montaigne'in bir tek insanda, bütün insanlığı dile getirmesi, kimseye benzemeden herkes olması, dünya ile bağdaşıp kendine özgü kalması kuşkusuz biraz daha, hatta da hatta çoklukta eşsiz, diri, kıvrak, tadına doyulmaz dili düşüncesiyle teklifsizce sarmaş dolaş olan söyleyişidir. Aslında Dante'nin İtalyanca'da, Cervantes'in İspanyolca'da, Shakespeare'in İngilizce'de yaptığını Fransızca'da yapmış, halkın sokağın diliyle her düşüncenin ne kadar derin ne kadar ince olursa olsun pekala söylenebileceğini kanıtlamıştır. Ah keşke Paris'in sebze pazarında kullanılan sözcüklerle konuşabilsem der Montaigne ve Platon'un düşüncesini anlatırken o sözcükleri kullanmaktan çekilmez. Bütün yaşanmış, gerçek düşünceler gibi Montaigne'in düşüncesi de çokluğun kullandığı dile başvurmuş, herkesin konuşmasına uymakla kendi rengini yitirmemiş, tersine daha fazla bulmuştur. Denemelerin her satırında Montaigne babacan bir eda ile hep serbest düşün, rahat söyle der gibidir. Avrupa'da çokları Montaigne'i bir filozof saymaz, onu daha çok edebiyata mal ederler. Filozofu bir düşünce sistemi kuran diye alırsak, Montaigne gerçekten Descartes, Hegel, Kant, Comte gibi filozofların yanına girmez. Kendi de zaten bu birlikteliğe razı olmaz. Montaigne'in sistemi olsa olsa hiçbir sisteme girmeden düşünme yoludur. Ona göre insan düşüncesi sistemleri kırarak gelişir. Çünkü hiçbir sistem hayatı ve insanı bütün zenginliğiyle kucaklayamaz. Montaigne'in istediği her gün her şeyi yeni baştan düşünebilmektir. Fakat Montaigne'in her şeyin doğruluğundan her zaman kuşku duyması, kendi bulduğu gerçek karşısında bile dudak büküp kösejü, ne bileyim demesi önceden verilmiş bir karara, bir sistemli davranışa benzemiyor. Böyle bir davranıştan ancak babasının hatırı için yazdığı Raymond Sadomba öyküsü dolayısıyla söz edilebilir. Ama orada da Montaigne, insan hakkından kuşku duyarken, aynı akla, yeni ipuçları vermekte, dokunulmadık yeni gerçekler ortaya koymaktadır. Denemelerde hiçbir kuşkunun, kararsızlığın izine rastlamaya, her biri bir sistemin temeli olacak kadar sağlam, kendinden emin hükümler çoktur. Ruhla bedenin ayrılmazlığı, hayatın sürekli bir değişme olduğu, doğanın aşılmakla değil, ona uyulmakla yenilebileceği gibi, Filozofu yalnızca sistem kuran değil, bize düşünmesini öğreten adam olarak görenler içinse asıl filozof Montaigne, diğerleri sistemciler daha çok bilim adamlarıdır. Gerçekten de Montaigne'in asıl gördüğü iş bize bir tek insana ki Montaigne'in asıl istediği güya buydu bir düşünüşü, bir bilgi yolunu tanıtmaktan çok hepimizin günlük hayatına kadar inerek bizi yaşarken düşünmeye, düşünürken yaşamaya, kendi kendimizin düşüncesini aşmaya sürmesidir. Hiçbir sorunda Montaigne, ben sizin yerinize düşündüm, düğümü çözdüm, siz artık düşünmeyin, yalnızca benim dediğime uyun demez. Hep bakın düşündükçe neler çıkıyor ortaya, siz de bir düşünün. Kendi içinize ve çevrenize bakın. İpucu isterseniz işte benimki, işte ki, işte falan köylününki der gibidir. Bir adım, bir adım daha derken, kendimizi Montaigne'le birlikte, hayata, insan düşüncesinin çıkabildiği tepelerin birinden bakar buluruz. Montaigne bir ahlakçı olarak da sistemli değil, hele dogmatik, hiç değildir. 1952 Özöz 4 Can Yayın Neye hazırladığım bu son baskı için Montaigne'in bahçesinden bir hayli dolaştım yeniden. Neden derlemediğime şaştığım ne yapraklar buldum ve bir kez daha anladım ki insan gibi tükenmez bir maden bu denemeler. Okuyup bir köşeye bıraktığınız kitaba Montaigne gizlice gelip bir şeyler daha ekliyor sanki zaman zaman. Bir tek insan bütün insanlık serüvenini taşıyor bu kitapta. Bir tek insan hep kendisi kalarak en değişik kendinden en uzak insan hallerine girip çıkıyor. İnsanların yarattığı tanrıların hiçbirini küçümsemeden ama hiçbirine bağlanmadan bütün inançları süzüyor merakla. Kitaplığının penceresinden hiç alay ederek değil ama hep gülümseyerek seyrediyor alaca bulaca dünyamızı, solukları tükenen, sorunları tükenmeyen insanları. Kaşlarına çatarak baktığı kişiler, yalnız kendi inançları ve çıkarları için başkalarını asıp kesenler, bir de kendilerini bilmeden bilgin geçinenler, ders almasını bilmeden ders verenler. Yalnız onlardan söz ederken tutamıyor öfkesini, hoşgörülüğünü onlardan esirgiyor yalnız. Düşünce derinliği, bilgi zenginliği, anlama gücü ne kadar büyük olursa olsun, Montaigne ne bilgin denebilir ne de filozof kendisinin de hiç istediği yok zaten öyle denilmesini. Eğitmek, öğretmek, sorunları çözmek, yol göstermek değil, olsa olsa uyarmak onun istediği. Ona göre kimse kimseyi değil, herkes kendi kendisini adam eder, etmelidir. Adam olmaksa kendini bilmekle başlar zaten onun için ve kendi gözüyle dünyadan görebildiği kadarını insanlara duyurmakta biter. Montaigne çevirileri, yıllar yılı, Zor olduğu kadar da tatlı bir uğraş oldu benim için. Çevirdikçe sevdim, sevdikçe çevirdim onu. Güzelim dilini hala rahatça anlar duruma gelmiş değilim. Ona söylemediğini söyletmek korkusuyla çevirmediğim, çevirip bastırmadığım parçalar çevirdiklerimden daha fazladır. Biz daha dün yaşayan yazarlarımızı, Ahmet Haşim'i bile... Yeni Türkçe'ye çevirirken Fransızlar Montaigne'in 400 yıl önceki dilini yeni Fransızca'ya çevirmeye kıyamıyor ya da cesaret edemiyorlar. Montaigne'in uydurduğu sözcükler bir yana, anlamları çok değişmiş ya da hiç kullanılmaz olmuş deyimler bir hayli şaşırtıp oyalıyor insanı. Ama öyle sıcak bir iştenliği var ki bu dilin, seve seve uğraşıyorsunuz özünü, özüne varmaya. Çok yerde Montaigne'i kendi çağında İngilizce'ye çeviren... Floraid'e başvurmuşluğum oldu. Ama o da çok kez Montaigne'in sözcüklerine kıyamayıp olduğu gibi almış kendi diline. 1970 Sabahattin Eyiboğlu. Montaigne'in yaşamı 1533 Michael de Montaigne doğuyor ve Papasu köyünde bir süt niniğe gönderiliyor. 1535 Michael Fransızca bilmeyen Horstanus adlı bir Alman eğitmenine veriliyor. Bu eğitmen Michael'ın babasının İtalya'da gördüğü yeni bir yöntemli çocuğu hep Latince konuşarak yetiştiriyor. 1539 Michael 6 yaşında. Fransa'nın en iyi kolejlerinden birine Guyane Koleji'ne giriyor. Burada 7 yıl okuyor. Latin şiirinin tadına varıyor ve biraz da Yunanca öğreniyor. 1546 Bordo'da Edebiyat Fakültesinde Felsefe okuyor. 1548 Bordo'da İsyan. Michael, Toulouse'da hukuk okuluna gidiyor. 1554, Montaigne'in babası Bordo Belediye Başkanı oluyor. 1555, Montaigne babasıyla Paris'e gidip geliyor. 1557, Bordo Belediye Meclisi'ne giriyor. 1558, Montaigne ile La Boat arasındaki büyük dostluk başlıyor. 1559, Bordo'da mezhep kavgaları. Bir tüccar diri diri yakılıyor, amyo Blu hayatlarını Fransızca'ya çeviriyor. Montaigne'in en çok seveceği okuyacağı kitap bu olacak. 1561 Bordeaux Belediye Meclisi Montaigne'i önemli bir görevle saraya gönderiyor. La Boat siyasal hayata giriyor. 1562 Protestanlara karşı şiddet hareketleri başlıyor. Montaigne, Run şehrini Protestanlardan almaya giden kral ordusuna katılıyor. 1563. Montaigne Bordeaux'a dönüyor. La Boat ölüyor. 1565. 9. Charles Bordeaux'a gelip bir süre kalıyor. Montaigne François-Vadolet Chancen'la evleniyor. 1568. Babası ölüyor. Miras 5 erkek 3 kız kardeş arasında bölünüyor. Michael Montaigne çiftliğinin sahibi oluyor. 1569. Montaigne babasının isteğiyle yaptığı Raymond Sebon'un Toulagia'yı. Üzerine bir eserinin çevirisini bastırıyor. 1570 Montaigne Borda Belediye Meclisi'ndeki görevinden istifa ederek Paris'e gidiyor. La Boat'ın Latince şiirleriyle çevirilerini bastırıyor. Montaigne'in ilk kızı doğup iki ay sonra ölüyor. 1571 Montaigne çiftliğine çekiliyor ve kütüphanesine şu Latince kitabeyi yazıyor. 1571 yılı Michael de Montaigne 38 yaşında. Doğum yıl dönümünden bir gün önce meclisteki kulluğundan ve memuriyetinden bıkmış. Fakat sapasallım olarak kitapları arasına dönüyor ve geri kalan günlerini orada sessizlik içinde geçirmeye karar veriyor. 1572 Sen, bate meri -Kırı Kırımı Montaigne denemelerini yazmaya başlıyor. Plutartos'un ahlaki eserlerinin çevirisi çıkıyor ve Montaigne'in elinden düşmüyor. 1573 İç Savaş Montaigne kralın ordusuna katılıyor, görevle Bordeaux'a gönderiliyor. 1574 Montaigne'in dördüncü kızı doğup üç ay sonra ölüyor. 1575 Montaigne Paris'e gidiyor. 1576 Montaigne Piron felsefesiyle yakından ilgileniyor. Raymond Sebon üstüne babasına söz verdiği eseri yazmaya başlıyor. 1577 Montaigne'in beşinci kızı doğup bir ay sonra ölüyor. Henry de Nauver, Montaigne'e yüksek bir rütbe, rütbe veriyor. Montaigne ilk kez kum sancılarına tutuluyor, denemelerine devam ediyor. 1578 Montaigne küçük bir orman satın alıyor. 1579 Montaigne kendini en çok anlattığı denemelerini yazıyor. 1580 Denemeler ilk kez iki cilt halinde basılıyor, Montaigne İsviçre'ye, İtalya'ya gidiyor, Paris'e dönüp kitabını krala sunuyor, kral beğeniyor. 1581 Montaigne evine dönüyor. 1582 Montaigne Bordeaux Belediye Başkanı oluyor, denemeleri birçok eklemeleri yeniden bastırıyor. 1583 Montaigne'nin altıncı kızı doğuyor ve birkaç gün yaşıyor. 1584 Navar Kralı, sonraki 5. Henry, Montaigne'in çiftliğine gelip iki gün kalıyor. 1585 Montaigne, Marşal Matignon'la mektuplaşıyor, iç savaşta önemli roller oynuyor, Borda'da veba çıkıyor, Montaigne görevi başına gelemiyor, başkanlığı bitinceye kadar yakın bir kasabada kaldıktan sonra ailesini alıp veba bölgesi dışına çıkıyor. 1586 Montaigne tarihçileri okuyor. 1587 Henri de Navarre tekrar Montaigne'in çiftliğine geliyor. 1588 Montaigne denemelerin dördüncü baskısı için Paris'e gidiyor. Yolda ligiciler tarafından soyuluyor. Paris'te denemelerin hayranlarından Matmazel de Gourna ile tanışıyor. İç savaş şiddetleniyor. Montaigne kralla birlikte Rouen'e e gidiyor. Tekrar Paris'e dönüşünde bir gün için Bastille atılıyor. 1589 Montaigne evine çekilip kitap okuyor denemelerin yeni bir baskısını hazırlıyor birçok eklemeler yapıyor kitap en olgun şeklini buluyor 1590 Montaigne'in kızı evleniyor yeni kral dördüncü Henry Montaigne'e mektup yazıyor yanına çağırıyor Montaigne gidemiyor 1591 Montaigne'in kızının bir kızı doğuyor 1592 Montaigne ölüyor Montaigne üzerine düşünceler. Denemelerde gördüğüm her şeyi Montaigne'de değil kendimde buluyorum. Pascal. Bir kitap buldum burada. Montaigne'in kitabı. Yanıma almadım sanıyordum. Aman ne hoş adam. Ne zevk onunla birlikte olmak. Matmazel de Sevin. Montaigne. O hoş sohbet insan. Bazen derin bazen sudan. Kuşku duymasını bilmiş. Burnu bile kanamadan. Kerli ferli softu. ...softalarla alay etmiş sakınmadan. Voltaire. Eminim alışacaksınız Montaigne. İnsanoğlu ne düşündüyse... ...onda var ve bu kadar... ...güçlü biçem zor bulunur. Bir şey öğretmiyor çünkü... ...hiçbir şey kestirip atmıyor. Dokmacılığın tam tersi. Mağrur adam ama kim mağrur değil ki? Alçak gönüllü görülenler... ...biz bütün mağrur değiller mi? Her satırında ben kendim diye konuşuyor... ...ama ben kendim demeden... Hangi bilgiye varılabilir? Haydi bırakın Allah aşkına hocam. Filozofun, metafizikçinin bundan iyisi görülmemiş. Matmazel de Defant Montaigne, o tanrı gibi adam, 16. yüzyılın karanlıkları içinde tek başına deri ve tertemiz bir ışık saçmış. Dehası ancak zamanımızda gerçek ve felsefi düşünce boş inançların, gericiliklerin yerine alınca anlaşıldı. Green. Montaigne'in düşünceleri yanlış ama güzel. Malebranche Yazarların çoğunda yazan adamı görüyorum. Montaigne'de ise düşünen adamı Montesquieu. Çocukken babamın kitaplığından bana denemeler çevirisinin perişan bir cildi kalmıştı. Yıllar sonra kolejden çıkışımda bu cildi okudum ve ötekini arayıp buldum. Bu kitapla ne büyük haz ve hayranlık saatleri geçirdiğimi hatırlıyorum. Bu kitabı yaşadığım başka bir hayatta yazmışım gibi geliyor. O kadar candan bana, benim düşüncemi, benim hayat deneyimimi söylüyordu. Emerson Montaigne ammada düşünce çalmış benden. Barenjer Montaigne ölüyor. Kitabını tabutunun üstüne koyuyorlar. Cenazesinde yakını olarak din bilgini Cheron ve manevi kızı Mademoiselle de Gournay var. Resmen sektik olarak... Bayla ve Node onlara katılıyor. Sonra Montaigne, az çok bağlananlar, bir an için ondan zaya kalmış olanlar, bir an için yalnızlık sıkıntısından kurtardığı, kuşku duyurmak sayesinde düşündürdüğü kimseler, akraba ve komşu olarak Madame de La Fontaine, onun yaptığını yapmaya özenip onu taklit etmeye onur bilenler. La Bourrière, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, ortada tek başına Voltaire, daha az önemli kimseler, karışık. sen, Evromont, Şalüe, Garat, daha arkada çağdaşlarımız ve belki hepimiz ne büyük bir cenaze alayı. Bir insanın beni için bundan daha fazla umulabilir mi? Peki ama ne yapıyorlar bu cenaze alayında? Tören gereğince hüngür hüngür ağlayan Matmazel de Kurnay'dan başka herkes konuşuyor. Ölenden onun sevimli taraflarından, hayata bu kadar karışan felsefesinden söz ediyorlar. Herkes kendi kendinden söz ediyor. Onunla herkesin ortak olduğu taraflar ortaya konuyor. Kimse ona olan borcunu unutmuyor. Her düşünce onun bir yankısı gibi. Korkarım bu olayda dua eden tek adam paskaldır. Sen bu ve Montaigne'i sevmek kendini sevmek, kendini her şeye tercih etmektir. Montaigne'i sevmek yalnız gerçeği değil, doğruluğu ve ödev duygusunu da yalnız kendinden yana çekmektir. Montaigne sevmek hayatımızda hazlara, zavallı yaratılışımızın kaldıramayacağı kadar yer vermektir. Bu Rönetik Montaigne, Fransız Rönesansı'nı bitirip klasik çağa haber veriyor. Lanson Platon'un devirler boyunca yankısı çınlayan korkunç sorusu karşısında Montaigne daha insanca, daha din dışı, başka bir anlamda İsa'nın tanrıca cevabını vermiş oluyor. Gerçek nedir? Gerçek benim. Yani Montaigne gerçek olarak sahiden tanıyabileceği tek şeyin kendisi olduğuna inanıyor. Onu kendinden söz etmeye götüren budur. Çünkü kendini bilmeyi ayrıca her şeyden daha önemli sayıyor. İnsanların ve her şeyin yüzünden maskeyi kaldırmalı diyor. Maskesini atmak için kendini anlatıyor. Maske insanın kendinden çok ülkesine ve devrine ait olduğu için de insanlar maske yüzünden birbirinden ayrılıyor. Böylece maskesini gerçekten atan insanda hemen kendi benzerimizi buluyoruz. Andre Gide Atan insanda hemen kendi benzerimizi buluyoruz. Andre Gide Atan insanda hemen kendi benzerimizi buluyoruz. Birinci kasetin B yüzü Denemeler Sayfa 26 Okuyucuya Okuyucu Bu kitapta yalan dolan yok. Sana baştan söyleyeyim ki ben burada yakınlarım ve kendim dışında hiçbir amaç gütmedim. Sana hizmet etmek yahut kendime ün sağlamak hiç aklımdan geçmedi. Böyle bir amaç peşinde koşmaya gücüm yetmez. Bu kitabı yakınlarım için bir kolaylık olsun diye yazdım. İstedim ki beni kaybedecekleri zaman ki pek yakındır, hakkımda bildikleri daha ayrıntılı ve daha canlı olsun. Kendimi herkese beğendirmek niyetinde olsaydım özenir, bözenir. En gösterişli halimle ortaya çıkardım. Kitabımda sade, doğal ve her günkü halimle, özentisiz, bezentisiz görünmek isterim. Çünkü ben kendimi olduğum gibi anlatabiliyorum. Burada kusurlarım nasıl bir adam olduğum, edebin, terbiyenin izin verdiği ölçüde açık olarak görülecektir. Hala ilk doğa kanunlarının rahat serbestliği içinde yaşadıkları söylenen insanlar arasında olsaydım, emin ol ki kendimi tas tamam ve çırılçıplak çıplakta gösterirdim. Kısacası okuyucu, kitabımın özü benim. Boş zamanlarını bu kadar sudan ve anlamsız bir konuya harcaman akıl kârı olmaz. Haydi uğurlar olsun. Montaigne, 1 Mart 1580 Kendisi Boyum ortancanın biraz altında, bedenim sağlam yapılı ve toplucadır. Yüzüm şişman değil, dolgundur. Tabiatım neşe ile hüzün arasında oldukça ateşli ve sıcakkanlıdır. Sağlığım ta genç yaşımdan beri düzgündür. Hastalığa tutulduğum azdır. İşte ben böyleydim. Kendimi 40 yaşımı aşıp ihtiyarlığın yolunu tuttuğum şu andaki halimle anlatmıyorum. Yıllar için için aşındırır. Olgunluk çağına varmış güçleri. Bundan sonraki halim ancak yarım bir varlık olacak. Ben artık o ben olmayacağım. Geçtikçe kendimden ayrılıyor, uzaklaşıyorum. Bir şey koparır bizden yıllar akıp giderken. Denemelerin konusu. Başkaları insanoğlunu yetiştire dursun, ben onu anlatıyorum ve kendimde pek kötü yetişmiş bir örneğini gösteriyorum. Bu örneğin yeniden biçim vermek elimde olsaydı, onu elbet olduğundan çok başka türlü yapardım. Bir kez yapılmış artık. Şunu söyleyeyim ki, kendimi anlatırken söylediklerim değişik ve değişken olmakla beraber hiç gerçeğe aykırı değildir. Dünya durmayan bir salıncaktır. Orada her şey toprak, Kafkas'ın kayalıkları, Mısır'ın piramitleri hem çevresiyle birlikte, hem de kendi kendine sallanır. Durmanın kendisi bile daha ağır bir sallantıdan başka bir şey değildir. Konumu, kendimi hep aynı halde bulundurmak elimde değil. Doğal bir sarhoşlukla Salına serpile yürüyüp gidiyor. Onu belli bir noktada canımın istediği bir andaki haliyle alıyorum, duruşu değil, geçişi anlatıyorum. Fakat yaştan yaşa yahut halkın dediği gibi yedi yıldan yedi yıla geçişi değil, günden güne, dakikadan dakikaya geçişi. Hikayemi saati saatine yazmam gerekiyor, az sonra değişebilirim. Yalnız halim değil, amacım da değişebilir. Benim yaptığım değişen ve birbirine benzemeyen olayları kararsız ve bazen çelişmeli düşünceleri yazıya dökmektir. Acaba benliğim mi değişiyor yoksa aynı konuları farklı koşullara ve ayrı bakımlara göre mi ele alıyorum? Her ne hal ise kendi kendimden ayrıldığım oluyor. Fakat Demades'in Atinalı ünlü bir hatip dediği gibi doğrudan hiç ayrılmıyorum. Ruhum bir yerde durabilseydi, kendimi denemekle kalmaz bir karara varırdım. Ruhum sürekli bir arayış ve oluş içinde. Anlattığım hayat basit ve gösterişsiz, zararı yok. Bütün ahlak felsefesi sıradan ve kendi halinde bir hayata da girebilir. Daha zengin, gösterişli bir hayata da. Her insanda insanlığın bütün halleri vardır. Olgun bir okuyucu, çok kez, Başkasına yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur. Okuduklarına daha bir zengin anlam katar ve renkler kazandırır. Başkalarının bilgisiyle bilgin olabilsek bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Kendimizi tanımak. Platon'un dediği gibi herkes kendisi için bir derstir. El verir ki insan kendini yakından görmesini bilsin. Benim yaptığım bildiklerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir. Başkasına değil, kendime ders veriyorum. Ama bunları başkalarına da anlatmakla kötü bir iş yapmıyorum. Bana yararı olan bu işin belki başkalarına da yararı olabilir. Zaten benim bir şeye dokunduğum yok. Yalnız kendimle uğraşıyorum. Delilik ediyorsam bundan zarar görecek başkası değil, benim. Çünkü bu öyle bir delilik ki, bende başlayıp bende bitiyor, hiçbir kötülüğe yol açmıyor. Eskilerden yalnız... İki üçünün bu işi denediğini söylerler ama onların yalnız adlarını bildiğimiz için benim yaptığımın tıpkısını yapıp yapmadıklarını söyleyemeyiz. Ruhumuzun ele avuca sığmayan akışını gözlemek, onun karanlık derinliklerine kadar inmek, türlü hallerdeki bunca incelikleri ayırt edip yazmak sanıldığından çok daha zahmetli bir iştir. Sonra bir taraftan bu işin o kadar başka, o kadar garip bir zevki de var ki insanı dünya işlerinden, hem de en değerli dünya işlerinden çekip alıyor. Birkaç yıldır düşüncelerim kendimden başka amacı yok. Yalnız kendimi sorguya çekiyor ve inceliyorum. Başka bir şeyi incelediğimde oluyor ama, onu da hemen kendime çekiyor doğrusu. Kendime mal ediyorum. Daha az yararı olan öteki bilimlerde olduğu gibi, bu bilimde öğrendiklerimi başkalarına bildirebiliyorsam, bunda hiçbir kötülük görmüyorum. Şunu da söyleyeyim ki, Öğrendiklerimle hiç de yetinmiyorum. İnsanın kendini anlatmasından daha zor ve daha yararlı hiçbir şey yoktur. İstedik meydana çıkmak için insanın süslenmesi, kendine düzen vermesi gerekiyor. Ben durmadan kendimi düzenliyorum çünkü durmadan anlatıyorum. Kendinden söz etmeyi kötü görmek, yasak etmek adet olmuştur. Çünkü kendinden söz etmek her zaman kendini ölmek gibi görünür. Kendini ölmekse herkesin zıttına gider. Ama kendinden söz etmeyi yasak etmek, çocuğun burnunu silecek yerde burnunu koparmak olur. Kusur korkusuyla suç işliyoruz. Horates Bu tedbirde ben kardan zarar görüyorum. Hatta kendimden söz etmek, mutlaka övülmek olsa bile ben asıl amacıma bağlı kalmak için kendimdeki bu hastalığı ortaya koyacak bir işten kaçınmamalıyım. İşlediğim hem de edindiğim bu kusuru gizlememeliyim. Ama bana sorarsanız birçokları içip sarhoş oluyor diye şarabı yasak etmek yanlıştır. Fazla kaçırılan şeyler hep iyi şeylerdir. Kendinden söz etmenin kötü sayılması bence yalnız halkın düşeceği kaba hatalardan ötürüdür. Bu türlü kurallar budalılara vurulan bezginlerdir. Ne azizler ki kendilerinden pekala söz ederler, ne filozoflar ne bilginler bu kuralları dinler... Onlara hiç benzememekle birlikte ben de bu kuralları dinlemiyorum. Onların ereği kendilerini anlatmak değildir ama sırası gelince de kendilerini ulu, ulu orta göstermekten çekinmezler. Sokrat kendinden söz ettiği kadar neden söz eder? Hep müritlerini de kendilerinden söz etmeye, kitaplardan öğrendiklerini değil, içlerinde olup bitenleri anlatmaya dürtüklemezler mi? Tanrı'ya ve rahibe kendimizden söz etmiyor muyuz? Protestan komşularımız bunu halkın gözü önünde yapıyorlar. Diyeceksiniz ki onlara yalnız kötü taraflarımızı anlatırız. Ama bu her şeyi söylüyoruz demektir. Çünkü iyi tarafımız da bütün günahlardan arınmış değildir. Benim mesleğim sanatım yaşamaktır. Bana hayatımı duyduğum, gördüğüm ve yaşadığım gibi anlatmamı yasak edenler, mimara da desinler ki sen binalardan kendine göre değil başkasına göre, kendi bilginle değil başkasının bilgisiyle söz edeceksin.'' Kimse sormadan kendi değerlerini ortaya koymak bir övünme ise, ''Niçin Cicero, Hortenteus'un, Hortenteus Cicero'nun Hortenteus söz güzelliğine öne sürebilir?'' Bana diyebilirler ki, ''Kendini kuru sözle değil, iş, değil, işle ve eserle anlat. Ben her şeyden önce düşüncelerimi anlatıyorum. Bunlarsa ün ve eser haline gelemeyecek kadar bilirsiz şeyler. Onları söz haline getirmekte bile güçlük çekiyorum.'' Birçok olgun ve değerli insanlar herhangi bir iş görmekten kaçınmışlardır. Yaptığımız işler kendimizden çok rastlantıların eseridir. Bu işler kendi özlerini belli ederler. Beni ise ancak şöyle böyle belli belirsiz parça parça gösterebilirler. Ben kendimi olduğum gibi gösteriyorum. Öyle bir beden yapısı koyuyorum ki ortaya bir bakışta damarları, kasları, her şeyi yerli yerinde görüyorsunuz. Öksürük sararma yahut yürek çarpması, yalnız bedenin bir kısmını, onu da şöyle böyle gösterebilir. Ben yaptıklarımı değil, kendimi, öz benliğimi anlatıyorum. Bence insan ne olduğunu bilmekte dikkatli olmalı. İyi tarafını da, kötü tarafını da aynı tizlikle ortaya çıkarmalıdır. Eğer ben kendimi iyi ve olgun görseydim, bunu bağıra bağıra söylerdim. Kendimi olduğundan az göstermek, alçak değil budalalıktır. Kendine değerinden az baha bitme korkaklıktır, pısırıklıktır. Aristotelese göre hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez. Doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini gereğinden fazla göstermek de çoğu kez gururdan değil, budalılıktandır. Bence bu kendini beğenme illetisinin esası kendinden pek fazla hoşlanmak, kendi kendine hayalsizce aşık olmaktır. Bunun en iyi çaresi kendinden söz etmeyi yasaklayan ve böylece bizi kendimiz üzerinde düşünmekten büsbütün alıkoyanların dediklerinin tam tersini yapmaktır. Gurur insanın düşüncesidir, söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır. Bu adamlar öyle sanıyorlar ki insanın kendi üzerinde durması, kendinden hoşlanması, hep kendisiyle uğraşması, kendine fazla düşkün olması demektir. Oysa ki aşırı benciller, kendilerini pek üstün körü bilenler... Kendilerinden önce işlerine bakanlardır. Onlara göre kendi kendisiyle baş başa kalmak, sırt üstü yatıp vakit öldürmektir. Ruhunu zenginleştirmeye, kendini adam etmeye çalışmak, boş hayaller kurmaktır. Sanki kendimiz bizden ayrı, bize yabancı birisiymiş gibi. Kendinden aşağıya bakıp da kendi kafasına hayran olan adam kendinden yukarıya, geçmiş yüz gözlerini kaldırsın. O zaman yüzlerce devin ayakları altında kalacak ve burdun kırılacaktır. Kendi mertliğiyle övünüp bürleniyorsa onu çok geride bırakan Skipioun'un Epaminondas'ın bunca orduların ve ulusların hayatlarını hatırlasın. İnsan kendindeki eksik ve cılız değerlere üstelik insan hayatının hiçliğini hesaba katarak düşünecek olursa hiçbir değeriyle övünmeye kalkışmaz. Yalnız Sokrates tanrısının dediğine uyup kendini gerçekten tanımasını ve küçük görmesini bildiği için bilge adını almaya hak kazanmıştır. Kendini böylesine tanıyan adam, istediği kadar kendinden söz etsin. Nasıl yazmalı? Yazarken kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım. Kendi gidişimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar, üstüme fena abanır, yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkana hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkı tembih edermiş. Ben de öyle. Hatta çalkıcı desin, bulduğu çare benim daha işime gelirdi. Bir şey çalacağı zaman kendinden önce ve sonra halka dolayısı doyasıya kötü şarkılar dinletirmiş. Böyle derim ki, Plathartos'tan da kolay kolay ayrılamam. O kadar dünyayı içine almış ki bu adam. Ne yapsanız, hangi olmayacak konuyu ele alsanız bir taraftan gelir işinize karışır ve size türlü zenginlikler, güzelliklerle dolu cömert bir, bir el uzatır. Kendini her gelene bu kadar kolayca yağma itirmesi bayağı gücüne gidiyor. Şöyle biraz tuttunuz mu kolu kanadı elinizde kalıyor. Ben gönlümce yazabilmek için evime çekiliyorum. Kimsenin bana el uzatamayacağı, söz edemeyeceği yabancı bir ülkede oturuyorum. Böyle bir yer ki tanıdığım hiç kimse okuduğu duanın latincesini bilmez. Hele Fransızcasını hiç anlamaz. Başka yerde yazsam daha iyi yazardım. Ama yazdığım şey daha az benim olurdu. Oysa ki benim yazımda asıl aradığım tam anlamıyla kendimin olmasıdır. Ben yazarken rastgele gittiğim için bol bol hatalara düşerim. Bunları pekala düzeltebilirim. Ama o zaman benim adetim. Malım olmuş kusurları düzeltmekle kendi kendimi yanlış tanıtmış olurdum. Bana dediler mi? Yahut ben kendi kendime dedim mi ki sen kaba kaba benzetmeler yapıyorsun. Bu sözcük Gaskonya kokuyor. Bu sözün tehlikeli. Ben Fransız sokaklarında söylenen hiçbir sözden kaçmam. Gramer adına kullanılan dile çatanlar benimle alay ederler. Bak şu cahilce söze. akla aykırı laf ediyorsun. Fazla ileri gidiyorsun. Sen boyuna kendinle oynuyorsun. Sahiden söylediğini de herkes yalancıktan sanacak. Doğru derim. Ama ben dikkatsizlikten gelen hatalarımı düzeltsem bile ben de adet haline gelmiş olanları düzeltemem. Ben hep böyle konuşmuyor muyum? Her yerde böyle çiğ çiğ göstermiyor muyum kendimi? Sorun yok. Yazarken aradığım da bu zaten. Herkes kitabımda beni, ben de kitabımı görsün. Olesu olsun dertlerini... İnceleyip kendi dertlerini bilmeyen dilbilgileriyle çalgılarını akkord etmesini bilip de yaşayışlarını akkord etmesini bilmeyen müzikçilerle adaletten söz etmeyi öğrenip adaleti uygulamayanlarla alay edermiş Kral Dionysos. Hayat ve felsefe. Çok gariptir. Çağımızda işler o hale geldi ki felsefe anlayışlı insanlar arasında bile. Ne teorik, ne pratik, hiçbir yararı ve değeri olmayan boş ve kuru bir laf olup kaldı. Bence bunun nedeni, felsefenin ana yollarını sarmış olan safsatalardır. Felsefeyi çocuklar için ulaşılmaz, asık suratlı, çatık kaşlı ve belalı göstermek büyük bir hatadır. Onun yüzüne, bu sahte, bu kas katı, bu çirkin maskeyi kim takmış? O ki, hep bayram ve hoş zaman içinde yaşamayı emreder bize. Gamlı ve buz gibi soğuk bir yüz içimizde felsefenin barınamadığını gösterir. Felsefeyi barındıran ruh, kendi sağlığıyla bedeni de sağlam etmeli. Huzur ve rahatın ışığı ta dışarıdan görünmelidir. Dış varlığı kendi kalıbına uydurmalı ve böylece ona sevimli bir gurur, hareketli ve neşeli bir tavır, memnun ve güler yüzlü bir hal vermelidir. Bilgeliğin en açık görüntüsü sürekli bir sevinçtir. Onun durumu, aydan daha yukarıda olan şeylerin durumu gibidir. Hem de rahat, müritlerini çamur ve kir içinde yaşayan felsefe değil, barok ve baraliptonrulardır. Onlar felsefenin yalnız adını duymuşlardır. Yoksa nasıl olur? Felsefe, ruhun fırtınalarını dindirmeyi, açlığı ve hastalığı gülerek karşılamayı bir takım uydurma, müneccim işaretleriyle değil doğal ve somut yollarla öğretmeye çalışır. Felsefenin amacı Erdem'dir. Bu Erdem de medresenin söylediği gibi sarp, yalçın ve çıkılmaz bir dağın başına dikilmiş değildir. Ona yaklaşanlar tersine güzel, bereketli ve çiçekli bir ova içinde görürler onu. Orada Erdem yine her şeyden yüksektedir fakat yerini bilen olunca ona gölgeli, çimenli güzel kokulu yollardan Güle söyleye, göklerin kubbesi gibi rahat ve dümdüz bir inişte varılabilir. Bazıları bu yüksek, bu güzel, bu zafer, sevinci dolu, aşk dolu tadına doyulmaz, yiğitliğine ulaşılmaz Erdem'in, tatsızlığa, rahatsızlığa, korkuya, zorbalığa, açıkça ve amansızca düşman olan, kendine doğayı kılavuz, mutluluğu ve zevki eş bilen Erdem'in semtine uğramadıkları için gitmişler, güçsüzlüklerine uygun olarak böyle kasvetli, titiz, somurtkan, eli sopalı, Asık suratlı, anlamsız bir erdem örneği tasarlamışlar ve onu insanları korkutmaya mahsus bir umacı gibi, dünyadan uzak bir kayalığın üstüne dikenlikler arasına koymuşlar. Gerçek erdem, zengin, kudretli ve bilgili olmasını, mis kokulu yataklarda yatmasını bilir. Hayatı sever, güzelliği de, şanı ve onuru da, sağlığı da sever. Fakat onun özde öz işi, bu nimetleri ölçüyle kullanmasını ve yiğitçe bırakıp gitmesini bilmektir. Cidinliğinden çok daha fazla büyüklüğü olan bir iş ki onsuz her hayat bozuk, karışık ve şekilsizdir ve bu yüzden tehlikeli engeller, dikenlikler ve ejderhalarla dolmaya elverişlidir. Eğer eğitilecek genç acayip yaratılışlı olur da, Güzel bir yolculuk hikayesi yahut anlayabileceği bir felsefe konusu yerine masal dinlemeyi yeğe tutarsa, arkadaşlarının genç dinç yüreklerini coşturan davullar çalındığı zaman, o kendisini hokkabaz oyunlarına çağıran arkadaşının yanına giderse, bir savaştan toz toprağı ve zafere bürünüp dönmeyi, top oyunundan yahut balodan bir armağanla dönmekten daha hoş ve daha çekici bulmazsa, bu genç için bir tek çare görüyorum. Eğitmeni onu daha çocukken kimseye duyurmadan boğar ya da bu gence bir dukanın oğlu bile olsa herhangi bir şehirde pastacılık yaptırılır. Platon der ki, çocuklara babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. Madem ki asıl felsefe bize yaşamayı öğreten felsefedir ve madem ki çocuğun da öbür yaştakiler gibi ondan alacak olduğu dersler vardır, niçin çocuğa felsefe öğretilemezmiş? Çamur yumuşak ve ıslak, çabuk çabuk olalım, durmadan dönen çark biçim versin ona. Persius. Bize yaşamayı ömür geçtikten sonra öğretiyorlar. Cicero dermiş ki, iki insan hayatı yaşayacak olsam bile, lirik şairleri incelemeye zaman harcamam. Bence bu dırdırcılar daha hazin bir şekilde yararsızdır. Çocuğumuzun o kadar yitirecek zamanı yoktur. Pedagogların elinde ancak hayatının ilk 15-16 yılını geçirebilir. Geri kalan zaman hayatındır. Bu kadar kısa bir zamanı zorunlu bilgilere verelim. Üst yanı emek israfıdır. Hayatımızın işine yaramayan bütün bu çetrefil diyalektik oyunlarını kaldırıp atın, iyi seçmesini ve iyi açıklamasını bilmek koşuluyla basit felsefi konuları alın. Bunlar Bokonya'nın masalından daha kolay anlaşılır. Bir çocuk bunları süt verildiği andan itibaren okuma yazmadan çok daha kolay öğrenebilir. Felsefenin insanlara, yaşamaya başlarken de ölüme doğru giderken söyleyecekleri vardır. Yasalar üzerine Yasalar doğru oldukları için değil, yasa oldukları için yürürlükte kalırlar. Kendilerini dinletmeleri akıl dışı bir güçten gelir, başka bir şeyden değil. Mistik olmak işlerine gelir. Yasa koyanlar da çok kez budala ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir. Nasıl olursa olsunlar, insandırlar sonunda. Her yaptıkları şey ister istemez sudan ve değişkendir. Yasalardan daha ağır, daha çok ve daha geniş haksızlıklara yol açan ne vardır? Bir filozofu çiftleşirken yakalayıp, ne yapıyorsun diye sormuşlar, bir insan ekiyorum diye cevap vermiş serin kanlılıkla ve hiç utanmadan. Samsak ekerken görülmekle bu işi yaparken görülmek arasında ayrım yokmuş onun için. Bilgi ve düşünce. Öğrenimden kazancımız daha iyi ve daha akıllı olmaktır. Epiküros der ki insan düşünceyle görür ve duyar. Her şeyden yararlanan, her şeyi düzene sokan, başa geçip yöneten düşüncedir. Geri kalan her şey kör, sahar ve cansızdır. Şu kesin ki çocuğa kendiliğinden bir şey yapmak özgürlüğünü vermemekle onu korkak bir köle durumuna sokuyoruz. Retorika ve kremer üstüne, Cicero'nun şu veya bu cümlesi üstüne öğrencisinin ne düşündüğünü kim sormuştur? Bunları tanrı sözü gibi melleğimize basma alıp yapıştırırlar. Harfler ve sözcükler anlatılan şeyin kendisi haline gelir. Ezber bilmek bilmek değildir. Melleğimize emanet edilen her şeyi saklamaktır. İnsan, kendiliğinden bildiği her şeyi ustasına bakmadan, kitaptaki yerini aramadan istediği gibi kullanır. Tümüyle kitaptan bir bilgi ne sıkıcı bilgidir. Böyle bir bilgi bir süs olarak kullanılsın ama temel olarak değil. Nitekim Platon, gerçek felsefenin sağlam irade, inanç ve dürüstlük amaçları başka olan öteki bilimlerinse yalnızca süs olduğunu söyler. Yaşamak ve çalışmak, doğa bir ana gibi davranırmış bize, istemiş ki ihtiyaçlarımızı gidermek zevkli bir iş olsun üstelik. Aklımızın istediği şey, iştahımızın da aradığı şey olsun, onun kurallarını bozmaya hakkımız yok. Sezar'ın ve İskender'in en büyük işleri başarırken, doğal ve bundan ötürü gerekli ve akla uygun zevkleri bol bol tattıklarını görünce, buna ruhu gevşemek desem, bir tersine, o zor işleri ve yorucu düşünceleri, dinç bir yürekle günlük hayatın bir parçası haline sokmak, ruhu sağlamlaştırmaktır derim. Zevkleri, gündelik seferlerine olağanüstü iş saymışlarsa, bilgi adamlarmış. Biz tek şaşkın varlıklarız, filanca hayatını işsiz güçsüz deriz. bugün hiçbir şey yapmadım deriz, bir şey yapmadım ne demek, yaşadınız ya, bu sizin yalnız başına işiniz değil, en parlak, en onurlu işinizdir. Bana büyük işler çevirmek olanağı verselerdi, neler yapmaya gücüm olduğunu gösterirdim deriz. O, önce siz kendi hayatınızı düşünmeyi, çevirmeyi bildiniz mi? Bildinizse bütün işlerin en büyüğünü görmek için büyük fırsatlara ihtiyaç yoktur. Hangi mevkide olursa olsun, perde arkasında da, perde önünde de insan kendini gösterir. Bizim işimiz kitap doldurmak değil, ahlakımızı yapmaktır. Savaşmak, ülke kazanmak değil... Yaşayışımıza dirlik düzenlik getirmektir. En büyük, en onurlu eserimiz doğru dürüst yaşamaktır. Geri kalan her şey başa geçmek, para yapmak, binalar kurmak, nihayet ufak tefek eklentiler yollardır. Bir komutanın az sonra hücum edecek olduğu bir kalenin eteğinde dostlarıyla tümüyle serbest ve rahatça, kaygısızca sohbete dalması, Brutus'un herkesin kendisine ve romanın özgürlüğüne karşı pusu kurduğu bir sırada, Gece dolaşmasından birkaç saat çalarak tam bir sessizlik içinde polibiusu okuyup notlar yazması ne güzel bir şey. Düşündükçe içim açılır. Ancak küçük ruhlar işlerin ağırlığı altında ezilir, onlardan sıycılmayı bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler. Ey benimle bunca çetin işler görmüş yiğitler. Bugün dertlerinizi şarapla giderim. yarın Engin denize açılacağız. Horatius. Ruh ve Beden Güzellik insanlar arasında çok tutulan bir şeydir. Aramızda ilk anlaşma onunla başlar. İnsan ne kadar vahşi, ne kadar kötü yaratılışta olursa olsun onun büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Bedenin varlığımızdaki payı ve değeri büyüktür. Bu bakımdan onun yapısına ve düzenine verilen önem tek yerindedir. İki temel taşımızı, ruh ve bedeni birbirinden ayırmak, koparmak isteyenler yanılıyorlar. Tam tersine onları çiftleştirmek, birleştirmek gerek. Ruhtan istenecek şey bir köşeye çekilmek, kendi kendine düşünmek, bedeni hor görüp, kendi başına bırakmak değil. Hoş bunu ancak sahte bir çeşit maymunlukla yapabilir ya. Ona bağlanmak, onu kucaklamak, sevmek, ona arkadaşlık ve kılavuzluk etmek, öğüt vermek, yanlış yola saptığı zaman geri çevirmek, kısacası onunla evlenmek, ona gerçekten bir koca olmaktır. Ta ki ikisinin hareketleri arasında başkalık ve karşıtlık değil, uygunluk ve benzerlik olsun. İnsan ve Ötesi Kendini beğenmek insanın özünde, yaratılışında olan bir hastalıktır. İnsan yaratıkların en zavallısı, en cılızıdır, öyleyken en mağruru da odur. Şurada dünyanın çamuru ve pisliği içinde oturduğunu, evrenin en kötü, en ölü, en aşağı katında, göklerin kubbesinden en uzakta, Üç cinsten yaratıkların en kötü hallerindeki ile birlikte dünya evinin en alt katına bağlı ve çakılı olduğunu bilir, görür ve yine hayaliyle aydan yukarılara çıkıp gökleri ayaklarının altına indirmek sevdasıyla yaşar. Aynı hayal gücüyle kendini tanrıyla bir görür. Kendisine tanrısal özellikler verir, kendini öteki yaratıklar sürüsünden ayırıp kenara çeker, arkadaşları, yoldaşı olan varlıklara yukarıdan bakar, her birine uygun gördüğü ölçüde güçler ve yetenekler dağıtır. Biz insanlar öteki yaratıkların ne üstünde, ne altındayız. Bilge der ki, göklerin altındaki her şey aynı yasanın ve aynı yazgının buyruğundadır. Her şey kırılmaz zincirleriyle bağlı yazgının. Lucretius bazı ayrılıklar, düzeyler ve dereceler vardır ama her şeyde aynı doğanın yüzü görülür. Her şey kendine göre gelişir ve hepsi sürdürür doğa düzeninin ayrılıklarını. Lucretius Evini koruma Bunca bekçili, silahlı evler yok oldu gitti de benimki niçin duruyor? Anlaşılan diyorum, o evler bekçili, silahlı oldukları için yok olup gittiler. Korunmak saldırana hem istek veriyor hem de hak kazandırıyor. Her korunma savaşçı bir kılığa girer ister istemez. Bilinecek, bilinince de daha fazla hatırı sayılacak diye iyi adam olan, insanların kulağına gitmesi koşuluyla iyilik eden kişi, kendisinden fazla yarar sağlanabilecek bir insan değildir. Aşk üstüne Kitapları bir yana bırakır da, dobra dobra konuşursak, aşk dediğimiz şey, arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada suzamaktan başka bir şey değildir, gibi geliyor bana. Menüsün bize verdiği şey, sonunda bir boşalma haslı değil mi? Tıpkı doğanın başka taraflarımızın boşalmasına kattığı haz gibi. Bu haz, ölçüsüzlük yahut hayasızlık yüzünden kötülük haline geliyor. Sokrat'a göre aşk, güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur. Ama nedir bu hazın insana verdiği o acayip gıdıklama? Zenonu, kratiptosu, düşürdüğü o delice, budalaca, saçma sapan haller, bizi sürüklediği o uygunsuz azgınlık, Aşkın en tatlı anında o alev saçan, kudurmuş, zalim surat, sonra nedir o birden kabarıp böbürlenme, bu kadar çılgınca bir işin içinde o ciddileşip kendinden geçme. Hem ne hazlarımızla pisliklerimizi sarmaş dolaş edip hep bir yere koymuşlar. Ne diye insan hazın son kertesinde acı çeker gibi, ölecek gibi inlemekli oluyor. Bunlara bakınca Platon'un dediği gibi tanrıların insanı kendilerine oyuncak diye yarattıklarına inanasım geliyor. İnsanların bu en bulanık, en karışık, işinin en ortak işleri olması da doğanın bir cilvesidir diyorum. Böylelikle bizi denkleştirmek, akıllılarla delileri, insanlarla hayvanları birleştirmek istemiş. İnsanların en ağır başlığını, o bilinen hal içinde bir düşündün mü? Bütün ağır başlığı bir yapmacık olur verir. Tavus kuşuna haddini bildiren ayaklarıdır. Oyun arasında ciddi düşüncelere yer vermeyenler, bu aziz heykelinin karşısında önü açık diye dua etmekten çekinenler gibidir. Biz de tekala hayvanlar gibi yeriz, içeriz, ama bunlar ruhumuzun göreceği işlere engel olmaz. Bu işte hayvanlara üstünlüğümüzü gösterebiliriz. İşte gel gelelim, öteki iş bütün düşünceleri, Platon'un bütün felsefesini ve ilahiyatını emri altına alır, amansız hışmıyla bizi hem de seve seve insanlığımızdan çıkarıp hayvanlaştırır. Başka her yerde az çok nazik olabilirsiniz. Başka her iş kibarlık kurallarına uydurulabilir. Ama bu işin hayvanca ve gülümç olmayan şekli düşünülemez bile. Bir arayın da bulun bakalım, bu iş bilgece ve edepli bir şekilde nasıl yapılabilir? Büyük İskender herkes gibi bir ölümlü olduğunu, bir bu işte bir de uyumada anladığını söylermiş. Uyku, ruhun kötü güçlerini sarıp yok eder. Bu işte hepsini kaplayıp darmadağın eder. Onu sadece mayamızdaki bozukluğun değil, içliğimizin, noksanlığımızın bir belirtisi sayabiliriz kuşkusuz. Doğa bir yandan bizi bu arzuya doğru sürer, gördüğü işlerin en soylusunu, en yararlısını, en güzeline de ona bağlamıştır. Bir yandan da bizi bırakır, onu kötüleriz, ondan ayıp, günah diye utanır, kaçarız, perhizi sevap sayarız. Bizi yaratan işi hayvanlık saymaktan daha büyük hayvanlık mı olur? Türlü ulusların dinlerinde vardıkları kurban, mum yakma, oruç, adak gibi ortak taraflardan biri de cinsel arzunun kötülenmesidir. Onun bir cezalanması demek olan sünnet bir yana, bütün kanılar bu konuda birleşir. Hoş bir bakıma insan denilen bu budala varlığı yaratma işini ayıplamakta, bu işe yarayan taraflarımızdan utanmakta pek de haksız değiliz ya. İnsanın doğuşunu görmekten herkes kaçar ama ölümünü görmeyi hep İkinci gazetin a yüzü, denemeler, sayfa 51. İnsanın doğuşunu görmekten herkes kaçar ama ölümünü görmeye hep koşa koşa gideriz. İnsanı öldürmek için gün ışığında geniş meydanlar ararız ama onu yaratmak için karanlık köşelere gizleniriz. İnsanı yaparken gizlenip utanmak bir ödev, onu öldürmesini bilmekse birçok erdemleri içine alan bir şereftir. Biri günah, öteki sevaptır. Aristoteles ülkesinin bir deyimine göre, Birini iyileştirmenin öldürmek anlamına geldiğini söyler. Bazı uluslar yemek yerken başlarını bir örtüyle kaparlarmış. Bir bayan tanırım hem de en büyüklerinden bir bayan. O da aynı kafada. Çiğnemek hiç güzel bir hareket değilmiş, kadının zerafetine, güzelliğine çok zarar verilmiş. Bu bayan iştahı olduğu zaman herkesten kaçarmış. Başka bir adam bilirim ne başkalarını yemek yerken görmeye ne de başkalarının kendini yerken görmesine katlanamazmış. Karnını doldurmak, içini boşaltmaktan çok daha ayıp bir iştir. Türk padişahının ülkesinde birçok insanlar varmış ki, başkalarının üstün sayılmak için kendilerini yemek yerken göstermezlermiş. Haftada bir tek öğün yerlermiş, yüzlerini gözlerini paramparça ederlermiş, kimselerle konuşmazlarmış. Bu softalar demek, doğayı bozdukça değerlendireceklerini, yaratılışlarını hor görmekle yükselebileceklerini, ne kadar kötüleşirlerse o kadar iyileşeceklerini sanıyorlar. Şu insan ne korkunç bir hayvan ki kendi kendinden bu kadar iğreniyor, kendisi eklerini başının belası sayıyor. Hayatlarını gizleyen, başkalarının gözüne görünmekten kaçan insanlar da var. Sağlık, sevinç içinde olmak onlar için en zararlı, en belalı hallerdir. Değil yalnız birçok tarikatlar, birçok uluslar var ki doğuşlarına lanet eder, ölümlerine şükrederler. Güneşe lanet edip karanlıklara tapanlar bile var. Biz insanlar kendimizi kötülemeye gösterdiğimiz zekayı hiçbir yerde gösteremeyiz. Kafamızın o her şeyi bozabilen tehlikeli aletin peşine düştüğü, öldürmeye kastettiği av kendi kendimizdir. Ah zavallılar, sevinçlerini suç sayanlar! Galus Yine zavallı insan, az mı derdin var ki kendine yeni dertler uyduruyorsun? Az mı kötü haldesin ki bir de kendi kendini kötülemeye özeniyorsun? Ne diye yeni çirkinlikler yaratmaya çalışıyorsun? İçinde ve dışında zaten o kadar çok çirkinlikler var ki. O kadar rahat mısın ki rahatının yarısı sana batıyor. Doğanın seni zorladığı bütün yararlı işleri gördün bitirdin, işsiz güçsüz kaldın da mı başka işler çıkarıyorsun kendine? Sen tut, doğanın şaşmaz, hiçbir yerde değişmez yasalarını hor gör, sonra o senin yaptığın bir taraflı acayip uygunsuz yasalara uymaya çalış. Üstelik bu yasalar ne kadar özel, dar, dayanıksız, gerçeğe aykırı olursa, çabalarında da o ölçüde artıyor senin. Mahalle papazının sana emrettiği gündelik işlere sıkı sıkıya bağlanırsın, Tanrı'nın doğanın emirleri umurunda değildir. Bak bir düşün bunlar üzerine, bütün yaşamın böyle geçiyor. Dostluk Dost ve dostluk dediğimiz, çokluk ruhlarımızın beraber olmasını sağlayan bir rastlantı ya da zorunluluklarla edindiğimiz ilintiler yakınlıklardır. Benim anlattığım dostlukta ruhlar o kadar derinden uyuşmuş, karışmış, kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikiş silip süpürmüş ve artık bulamaz olmuşlardır. Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle anlatabilirim sanıyorum. Çünkü o, o idi. Ben de bendim. Ruhlarımız o kadar sıkı bir birliktelikle yürüdü, birbirlerini o kadar coşkun bir sevgiyle seyretti ve en gizli yanlarına o kadar birbirine öyle açıldılar ki, ben onun ruhunu benimki kadar tanımakla kalmıyor, kendimden çok ona güvenecek hale geliyordum. Öteki sıradan dostlukları buna benzetmeye kalkışmayın. Onları hem de en iyilerini ben de herkes kadar bilirim. O dostluklarda, İnsanın eli dizginde yürümesi gerekir. Aradaki bağ, güvensizde hiç yer vermeyecek kadar düğümlenmiş değildir. Çilon dermiş ki, onu, dostunuzu, bir gün kendisinden nefret edecekmiş gibi sevin. Ondan bir gün kendisini sevecekmiş gibi nefret edin. Benim anlattığım yüksek ve yalın dostluk için hiç yerinde olmayan bu davranış öteki dostluklara uyabilir. Bunlar için Aristoteles'in sık sık tekrarladığı şu sözü de kullanabiliriz. Ey dostlarım! Dünyada dost yoktur. Onsuz yorgun ve bezgin sürüklenip gidiyorum. Tattığım zevkler bile beni avutacak yerde ölümün acısını daha fazla arttırıyor. Biz her şeyde birbirimizin yarısıydık. Şimdi ben onun payına çalar gibi oluyorum. Onunla her şeyi paylaşmak zevkinden yoksun kalınca hiçbir zevki tatmamaya karar verdim. Terentius. Her işte onun yarısı, ikinci yarısı olmaya o kadar alışmıştım ki, şimdi artık yarım bir varlık gibiyim. Madem ki zamansız bir ölüm seni, ruhumun yarısı olan seni alıp götürdü, yeryüzünde varlığımın yarısından, en aziz parçasından yoksun yaşamakta ne anlam var? O gün ikimiz birden öldük. Horatius Ne yapsam, ne düşünsem, onun eksikliğini duyuyorum. O da benim için elbette aynı şeyi duyardı. Çünkü o, diğer bütün değerlerinde olduğu gibi dostluk duygusunda da benden kat kat üstündü. Dostluk Bağları Karı koca arasındaki sevginin arada bir ayrılmakla gevşeyeceğini sanırlar. Bence hiç de gevşemez. Tersine fazla sürekli bir beraberlik bu sevgiyi soğutur bozar. Uzaktan her kadın insana hoş gelir. Herkes kendi hayatından bilir ki, her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başkadır. Ayrılıklar benim yakınlarıma sevgimi tazeler, ev hayatımın tadını arttırır. Değişiklik arzularımı bir o yana, bir bu yana sürtüp kızıştırır. Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayacak kadar uzundur. Hele karı koca dostluğunda uzun bir iş ortaklığı dolayısıyla bizi birbirimize çekecek, hatırlatacak nice bağlar vardır. Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim. Bildiğim için de dostumu kendime çekmekten çok kendimi ona veririm. Ona iyilik etmeyi, onun bana iyilik etmesinden daha çok istemekle kalmam, kendine her edeceği iyiliğin bana da iyilik olmasını isterim. Bana en büyük iyiliği kendine iyilik ettiği zaman etmiş olur. Bir yere gitmek ona hoş geliyor yahut bir işine yarıyorsa uzakta olması bana yanımda olmasından daha tatlı gelir. Kaldı ki haberleşmek olanağı varsa insan ayrı düşmüş de sayılmaz. Ben vaktiyle dostumdan ayrılmada yarar bile buldum. Birbirimizden uzaklaşmakla hayatımızı daha fazla doldurmuş, olanaklarımızı genişletmiş oluyorduk. Başka başka yerlerde o benim için yaşıyor, keşfediyordu, ben de onun için. Hayatın tadını bir aradaymış gibi çıkarıyorduk. Hatta bir aradayken birbirimizden biri işsiz kalıyorduk. O kadar kaynaşmıştık ki, Ayrı ayrı yerlerde olmakla aramızdaki gönül birliği bir kat daha zenginleşiyordu. Dırdıcılar. Mızmız, dırdırcı insanları hiç sevmem. Bu adamlar yaşamanın sevinçlerine yan çizer, dertlere can atar, dertlerle kaynaşırlar. Sinekler gibi cilalı pırıl pırıl yerlerde tutunamaz, pürtüklü, pürüzlü yerlere abanır, oralarda rahat ederler ya da sülükler gibi kara kan içer, kanla beslenirler. Eğitimin insanı bozmaması yetmez. Daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. Yalnızlık Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum. O da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır, oysa ki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerede bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur. Ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve pazardan el çekmekle hayatımızın başka kaygılarından kurtulmuş olmuyoruz. Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir. O engin denizlerin ötesindeki yerler değil. Horatius Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi bırakmaz. Ve keder, atımızın terkisine binip gelir, Horatius. Onlar manastırlarda, medreselerde bile peşimize bırakmazlar. Bizi onlardan ne çöller kurtarabilir, ne mağaralar, ne de belenimize ettiğimiz işkenceler. Öldürücü yara bağrımızda kalır, Virgilius. Sokrat'a birisi için seyahat onu hiç değiştirmedi demişler, o da çok doğal çünkü kendisini de beraber götürmüştür. Demiş Niçin başka güneş başka toprak ararsın Yurdundan kaçmakla kendinden kaçar mısın Horatius İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa Yer değiştirmek daha fazla bunaltır onu Nasıl ki yerine oturmuş yükler Daha fazla engel olur geminin gidişine Bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz Yerini değiştirmekle Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla Nasıl ki kazıklar daha derine girip sağlamlaşır sarsıp, sallamakla. Onun için kalabalıktan kaçmak yetmez. Bir yerden başka bir yere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık hallerimizden kurtulmamız, kendimizi kendimizden koparmamız gerek. Kırdım diyorsun zincirlerini. Evet köpek de çeker koparır zincirini. Kaçar o da ama halkaları boynunda taşıyarak. Persiyos Zincirlerimizi götürürüz kendimizle birlikte, tam bir özgürlük değildir kavuştuğumuz, döner döner bakarız, bırakıp gittiğimize onunla dolu kalır düşlerimiz. İçi arınmamışsa neler bekler insanı, kendi kendisiyle ne savaşlar eder boşuna, tutkuları içinde ne kemirici kaygılar, ne korkular içinde kıvranır insan, ne çöküntüler yapar bizde gurur, şehvet, öfke, gevşeklik ve tembellik. Lucretius Kötülüğümüz içimizde bizim, içimizse kurtulamıyor kendi kendisinden. Ruhun derdi içinde ve kaçamaz kendi kendinden. Horatius İnsanın olanak varsa karısı, çocuğu, parası ve hele sağlığı olmalı ama mutluluğunu yalnız bunlara bağlamamalı. Kendimize dükkanın arkasında, yalnız bizim için bağımsız bir köşe ayırıp orada gerçek özgürlüğümüzü, kendi sultanlığımızı kurmalıyız. Orada yabancı hiçbir konuğa yer vermek sizin. Kendi kendimizle her gün baş başa verip dertleşmeliyiz. Karımız, çocuğumuz, servetiniz, adamlarımız yokmuş gibi konuşup gülmeliyiz. Öyle ki hepsini yitirmek felaketine uğrayınca onlarsız yaşamak bizim için yeni bir şey olmasın. Kendi içine çevrilebilen bir ruhumuz var. Kendi kendine yoldaş olabilir. Kendi kendisiyle çekip dövüş, alışveriş yapabilir. Yalnız kalınca sıkılır, ne yapacağımızı bilmez oluruz diye korkmamalıyız. Isız yerlerde kendin için bir evren ol, Tibelius. Erdem der, Antisenes, kendi kendisiyle yetinir, ne kurallara başvurur, ne laflara, ne gösterişlere. Yapmaya alıştırıldığımız işlerden binde biri bile kendimizle doğrudan doğruya ilgili değil. Bakarsınız bir adam canını dişine takmış kurşun yağmuru altında yakık bir kale duvarına tırmanıyor bütün hıncıyla, bir başkası karşı tarafta karnıvan içinde aç susuz savunuyor o kaleyi ölesiye. Kendileri için mi gösteriyorlar bu yararlılığı? Uğruna ölecekleri ve hiç görmedikleri insan belki o sırada kılını kıpırdatmadan keyif sürmektedir. Bakarsınız bir başkası bitkin, perişan, saçı sakalı birbirine karışmış kitaplıktan çıkıyor gece yarısından sonra. Bunca kitabı daha iyi, daha akıllı bir insan olmak için mi karıştırdı sanırsınız? Yok canım sen de. Ya ölecek o kitaplıkta, ya öğretecek yarınki kuşaklara, Platon'un dizelerini hangi düzenle kurduğunu ve falan latince sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini. Kimse seve feda etmiyor sağlığını, canını şan şeref için. Oysa kalbi paradan başka nedir ki şan şeref? Kendi öldüğümüzden korkmakla yetinemeyiz. Karılarımızın, çocuklarımızın, adamlarımızın ölümünden de korkmak zorundayız. Kendi işlerimizden çektiğimiz sıkıntı yetmiyormuş gibi, komşularımızın, dostlarımızın işleriyle de dertlere sokar, bunaltırız kendimizi. Vah vah, nasıl olur da insan her şeyi kendinden daha çok sevmeye kalkar? Trentius Devrim Bir devleti hiçbir şey yenilik kadar rahatsız etmez. Değişiklik hep kötülüğe ve zorbalığa yol açar. Bir tek parça bozulunca düzeltilebilir. Her şeyin özündeki bozulma ve çürüme eğiliminin bizi ilkelerimizden uzaklaştırmasına karşı koyabiliriz. Ama koca toplumu yeniden kalıba dökmeye, bu kadar büyük bir yapının temellerini değiştirmeye kalkmak, düzeltecek yerde silip süpürmek, ufak tefek kusurları, toptan bir kargaşalıkla düzeltmek, hastalıkları ölümle iyi etmek devlet değiştirmekten çok yıkmak isteyen kimselerin işidir. Dünyanın birden düzüleceği yoktur. Ama insan kendini sıkan şey karşısında o kadar sabırsızdır ki her nefasını olursa olsun ondan kurtulmak ister. Binlerce örnekte gösteriyor ki dünya böyle çabuk iyileşme aramaktan hep zarar görür. Durumunda genel bir iyileşme olmadıkça bir an dertten kurtulması iyileşmesi demek değildir. Paris Fransa'ya ne kadar kıstam, Paris'e kötü gözle bakamam. Çocukluğumdan beri yüreğim ona bağlıdır. O benim için de en güzel şeylerle bir aradadır. Sonradan başka güzel şehirler gördükçe onun güzelliğine daha derin bir sevgiyle bağlandım. Paris'i yalnız kendisi için seviyorum. Yabancı süslere boğulmuş olarak değil, kendi haliyle seviyorum. Kusurlu, belalı taraftarlarına varıncaya kadar her şeyiyle ve candan seviyorum. Beni Fransız yapan yalnız bu büyük şehirdir. Halkıyla büyük, dünyadaki yeriyle büyük, hele türlü türlü rahatlıklarıyla büyük ve eşsiz olan Fransa'nın onuru ve dünyanın en soylu zinetlerinden biri sayılan bu şehirdir. Allah onu çatışmalarımızdan korusun. Toplu ve birleşik olduğu sürece her kuvvete karşı koyabileceğinden eminim. Şunu bilelim ki bütün partilerin en kötüsü onu karışıklığa sürükleyecek olan parti olacaktır. Paris için beni korkutan yalnız kendisidir ve onun için korktuğum kadar... Doğrusu bu devletin hiçbir parçası için korkmam. Çeviri Jacques Amnoya İlk ve büyük Fransız çeviricilerinden bizim Fransız yazarları arasında en onurlu yeri vermekte haksız olmadığını sanıyorum. Yalnız anlatımının doğallığı ve temizliği ki bunda bütün ötekileri aşar, bu kadar uzun bir iş üzerinde dayanışı, böyle çetrefil ve çetin bir yazarı büyük bir başarıyla çevirecek kadar derin bir bilgisi için değil. Büyük bir başarıyla diyorum çünkü kim ne derse desin hiç yulanca bilmememe karşın çevirinin her yerinde anlamın pek düzgün ve tutarlı olduğunu görüyorum. O kadar ki ya yazarın düşüncesini tam anlamış yahut da uzun bir uğraştan sonra Platertos'un ruhunu toptan bir kavrayışla kendi ruhuna aşılamış ve böylece ona hiç değilse aykırı ve bir birbirini tutmayan düşünceler söyletmemiştir. Amno'ya en çok şunun için minnet borcu duyuyorum ki, Ülkesine hediye etmek üzere bu kadar değerli ve yararlı bir kitabı, Plutarhozu'nun ünlü adamları arayıp bulmuş. Bu kitap bizi içinde bulunduğumuz çamurdan çıkarmasaydı biz cahillerin hali haraptı. Onun sayesinde bugün konuşmaya ve yazmaya türet edebiliyoruz. Kadınlar onu okuduktan sonra kocalarına ders veriyorlar. Hepimizin başucu kitabı oldu. İnsan doğası İnsan doğasının yetersizliği yüzünden hiçbir şeyi duru ve yalın halde tutamıyoruz. Kullandığımız her şeyin özü bozulmuştur madenlerin bile. Altını işimize yarar hale getirmek için başka bir maddeyle karıştırıp bozmak zorunda kalıyoruz. Ne Aristona, Prihona ve Stoacılara göre hayatın anlamı olan Erdem ne de Kryn okuluyla Aristipas'ın söz ettikleri has katıksız olarak elde edilmiştir. Kavuşabildiğimiz zevk ve nimetlerin hepsi mutlaka dertlerle, üzüntülerle karışıktır. Zevkin kaynaklarında öyle bir acılık vardır ki, çiçekler arasında bile olsa boğazımızı yakar. Lucretius Son kınarına varan bir hazda inlemeye, sızlamaya benzer bir durum vardır. İnsan can çekişir gibi olur. O kadar ki bu haz son kertesine geldiği zaman onu en acısız yüklerle anlatırız. Bitmek Yanmak, bayılmak, ölmek, modibeza gibi tatlı ile acı arasında bir öz birliği olduğuna bundan daha iyi kanıt olamaz. Derin bir sevinçte eğlentiden çok ciddilik vardır. Mutluluk bile haddini aşarsa azap olur. Seneca Mutluluk bizi ezer. Eski bir yılan atasözü de öyle der. Anlamı aşağı yukarı şudur. Tanrıların bize verdiği bütün nimetlerin hiçbiri katıksız ve kusursuz değildir. Onları bir dert pahasına satın alırız. İşte eğlence, keyifle sıkıntı birbirinden çok ayrı oldukları halde gizli bir takım ilintilerle kendiliklerinden birleşebiliyorlar. Sokrat der ki, tanrılardan biri hazla elemi birleştirip karıştırmak istemiş, bunu başaramayınca bari şunları kuyruklarından birbirine bağlayalım demiştir. Metrodorus... Yazgının bir çeşit zevkle karışık olduğunu söylermiş bilmem o da aynı şeyi mi söylemek istiyordu fakat öyle geliyor ki insan kendini hüzne bile bile isteye isteye seve seve bırakır İnsan mahsus kederli görünebilir onu demek istemiyorum üzgün zamanımızda bile gülümseyen hoşumuza giden ince ve tatlı bir şeyler duyar gibi oluruz acaba bazı ruhlar için hüzün bir zevk bir gıda değil midir ağlamak da bir zevktir Ovidius Senekada Atalus diye biri der ki, yitirdiğimiz dostların anısı çok eski bir şarabın acılığı gibi, mayhoş elmalar gibi hoşumuza gider. Kadehime eski Falernum şarabı döken çocuk, daha acısından getir bana. Catilus Doğada şöyle bir karışma da görülür, ressamlardan öğreniyoruz ki ağlarken ve gülerken yüzümüzde beliren çizgiler ve hareketler aynıymış. Gerçekten resim henüz bitmeden bakacak olursanız, çehre ağlayacak mı, gülecek mi bilemezsiniz. Daha garibi var, gülme son sınırına varınca gözyaşlarıyla karışır. İnsanı dilediği bütün keyiflere kavuşmuş düşünelim, diyelim ki bütün bedeni aralıksız şehvetin son sınırındaki hazla benzer bir haz içindedir. Öyle sanıyorum ki insan bu hazın ateşiyle erir, bu kadar katıksız, bu kadar sürekli, bu kadar geniş bir şehvete dayanamaz. Böyle bir duruma düşecek olursak, çürük tahtaya basıyormuş gibi korkarak kaçmak, içgüdümüzle bu durumdan kurtulmak isteriz. Kendi kendime günahlarımı açarken görüyorum ki, en iyi huylarımda bile kötüye çalan bir yan var. Korkarım ki Platon, benim şahsen en temiz yürekli hayran olduğum, doğrulukta herkesten üstün tuttuğum Platon, en sağlam bildiği doğruluğu iyi yoklasaydı ki herhalde yoklamıştır, bu doğrulukta insanın karışık yapısından gelen bir bozukluk bulurdu. Fakat bu bozukluk çok derinlerde gizlidir, onu ancak kendimiz görebiliriz, insan her bakımdan ve her yönden yamalı, alacalı, bulacalıdır. Adaletin yasasında bile... Mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. Platon diyor ki, yasaların bütün ezici ve üzücü taraflarını anlatmaya kalkanlar, yedi başla ejderhanın başlarını kesmeye yelteniyorlar. Takitus şöyle der, Örnek olsun diye verilen her cezada, kamunun yararına ve bireyin zararına bir adaletsizlik vardır. Günlük hayatımızda ve insanlarla olan alışverişlerimizde fazla parlak ve keskin bir zeka göstermek de doğru değildir. Derin bir anlayış bizi fazla inceliğe ve fazla meraka götürür. Zekamızı olaylara ve dünya işlerine daha elverişli bir hale getirebilmek için biraz ağırlaştırmak, körleştirmek, onu bu karanlık ve bayağı hayata uydurmak için karartmak ve bulandırmak gereklidir. Nitekim gevşek ve sıradan zekalar işleri daha kolaylıkla, daha başarıyla çevirirler. Yüksek ve ince felsefi düşünceler iş görmeye elverişli değildir. Keskin bir düşünce inceliği, Kabına sığmayan bir zeka çevikliği işlerimize engel olur. Dünya işlerini daha hoyratça, daha gelişigüzel yürütmeli ve her zaman talihi büyük bir pay bırakmalıdır. İşleri derin, inceden inceye düşünüp aydınlatmaya gerek yoktur. Birbirine zıt birçok parlak düşünceler ve biçimler içinde insan kendini kaybeder. Zıt düşünceleri çevire çevire zihinleri sersemleşmişti. Titus Livius her işin bütün koşullarını ve sonuçlarını arayıp hesaplayan adam karar vermekte güçlük çeker. Orta bir kafada işleri görür, büyük, küçük, bütün gelişimlere yeter. Dikkat ederseniz en iyi işçiler nasıl iş gördüklerini söylemekten aciz kimselerdir. Buna karşılık yaptıklarını çok iyi anlatan kimselerin elinden iyi iş çıktığı pek görülmez. Her iş üzerinde bol bol güzel güzel konuşmasını çok iyi bilen birini tanırım ki, Kendisine yılda yüz binlerce gelir getiren bir serveti acınacak bir şekilde elinden kaçırdı. Bilim iyi olmasına iyi bir ilaçtır ama hiçbir ilaç saklandığı kabın pisliğiyle değişip bozulmayacak kadar zorlu değildir. İnsanın güçsüzlüğü Bir filozofu ince çelik tellerden örülmüş sağlam bir kafes içine koysalar ve kafesi Paris'in Notre Dame katedralinin kulelerinden birinin tepesine assalar, Filozof akıl yoluyla oradan düşmesi tehlikesi olmadığını açıkça bilecek ama yine de damaktarma işlerinde çalışmamışsa bu kadar yükseklerden aşağı bakar bakmaz korkuyla ürpermekten kendini alamayacaktır. Çankulelerinin yüksek yerlerinde korkuluklar kafesli oldu mu bu kafesler taştan da olsa korka korka dolaşırız. Böyle yerlerde dolaşmanın düşüncesine bile dayanamayan insanlar vardır. İki kula arasına üstünde rahatça çekilebilecek kalınlıkta bir direk uzatsalar, hiçbir felsefi olgunluk ne kadar sarsılmaz olursa olsun bize orada yerde yürür gibi yürümek cesaretini veremez. Ben bunu bizim tarafın dağlarında çok denedim. Yükseklerden öyle pek fazla korkanlardan da olmadığım halde o sonsuz derinlikler karşısında bacaklarım titremeye başlardı. Hem öyle yerlerde ki uçurumun kenarında boyumdan fazla yer vardı. Bile bile kenara gitmedikçe düşme olasılığı da yoktu. Hekimlerin anlattığına göre bazı sesler ve çalgılar kimi insanları çıldırma hallerine soparmış. Ben kendim masalarının altında bir köpeğin kemik kemirmesini duyunca deliye dönen kimseler gördüm. Demirin eğlenirken çıkardığı keskin sese pek az kimse dayanabilir. Boğazında veya burnunda tıkanıklık olan birinin konuşmasını dinlerken öfkeye, nefrete kapılan insanlar çoktur. Gragyrus'un bir flütçüsü varmış. Efendisi Roma meydanlarında nutuk verirken bu flütçü arkadan flütüyle onun sesini yükseltir, alçaltır, düzenlermiş. Burada flütün gördüğü iş, dinleyicilerin heyecanını arttıran, düşüncelerini değiştiren bazı ses tonlarını ve hareketlerini bulmaktan başka ne işe yarayabilirdi? Doğrusu, bir üfürüğün titreyiş ve iniş çıkışlarıyla halden hale giren, çekilen tarafa giden, şu bizim mübarek insanoğlunun sağlamlığına, büyüklüğüne hiç diyecek yok. Ün, yaptığı iyiliği başkaları duysun diye, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan, doğruluğu dillerde dolaşmak koşuluyla doğru olan adamdan pek hayır gelmez. Sanıyorum ki, Geri kalan kış aylarında Orlando birçok onurlu işler gördü fakat şimdiye kadar bunlar o kadar gizli tutuldu ki onlardan söz etmiyorsam suç benim değildir. Çünkü Orlando'nun isteği parlak görünmek değil parlak işler görmekti. Sağlam tanıkları olmadıkça zaferleri meydana çıkmazdı. Aristo İnsan savaşa girmeyi kendi ruhu için bir ödev bilmeli ve beklediği ödül bütün iyi davranışların ne kadar gizli olursa olsun... Her geç görecekleri ödül olmalıdır. Bu da temiz bir vicdanın, iyi bir iş gördüğü için kendi içinde duyacağı rahatlıktır. İnsan zevki için yiğit olmalı ki, yiğit, talihin, cilvelerinden uzak kalsın. Sağlam ve güvenli bir temel üzerine yerleşsin. Başarısızlıktan zarar görmeyen bir değer, hiçbir şeyin lekeleyemediği bir onurla parlar, böyle bir değer halkın keyfiyle ne yükselir ne de alçalır. Horatius Ruhumuz yapacağını gösteriş için yapmamalı, her şey içimizde, hiçbir gözün görmediği en gizli yerimizde olup bitmelidir. Orada ruhumuz bizi ölüm korkusundan, acılardan, yüz karısından bile korur, çocuklarımızı, dostlarımızı, servetimizi yitirmeye dayanacak ve gereğin, gereğinde savaşın tehlikelerine atılabilecek bir duruma getirir. Çıkar için değil, yiğitlik şanı için. Şişero. Böyle bir kazanç başkalarının hakkımızda iyi yargılar vermesinden başka bir şey olmayan onurlar ve ünlerden çok daha büyüktür. İstenmeye çok daha layıktır. Ufacık bir toprak davası için halkın içinden 15 kişiyi seçmeye akıl ediyoruz. Sonra en önemli davamıza tutup bilgisizliğin, adaletsizliğin ve kararsızlığın anası olan halkın oyuna bırakıyoruz. Akıllı bir insanın hayatını düşüncesiz bir sürünün oyununa bırakması akıl kârı mıdır? Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere bir araya geldikleri zaman değer vermekten daha büyük bir budalalık olur mu? Çiçer Halk öyle şaşkın, böyle başıboş bir kılavuzdur ki ne kadar zeki, ne kadar becerikli olsak adımlarımızı ona uyduramayız. Her kafadan çıkan bütün o karma karışık sesler, bizi dört bir yana sürükleyen o kaba sözler, düşünceler arasında doğru yolu bulmak olacak iş değildir. Bu kadar kararsız, serseri bir varlığı kendimize kılavuz saymayalım. Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim. Halkın takdiri de canı isterse ardımızdan gelsin. Bu takdir zaten talihe bağlı olduğu için onu kendi yolumuzda giderken de bulabiliriz. Doğru yolu yalnız doğru olduğu için tutmak istemesek bile... Bu yolun eninde sonunda halk içinde en yararlı yol olduğunu göreceğiz ve yine ona döneceğiz. Yazgının insanlara bir lütfu da namuslu işlerin aynı zamanda en yararlı işler olmasıdır. Kuintilanus Yunanlı bir balıkçı bir kasırga sırasında Neptunus'a e şöyle söylemiş. Ey tanrı beni ister kurtar ister batır ben dümenimi kırmadan doğru gideceğim. Zamanımda nice dönek, iki yüzlü, karışık insanlar gördüm ki dünya işlerinde benden daha tedbirli oldukları halde benim kurtulduğum felaketlerden kendilerini kurtaramadılar. Kurnazlıkların para etmediğini gördüm de güldüm. Ovidius Tanrılar Üstüne En az bildiğimiz şeyler tanrılaşmaya en elverişli olanlardır. Onun içindir ki Yunanlıların biz insanları tanrılaş... Malarına bir türlü akıl erdiremem. Ben kendi hesabıma yılana, köpeğe, öküze tapanları daha akla uygun görüyorum. Çünkü onların huylarını daha az biliyoruz. Onlara hayalimizle istediğimiz gibi değer biçimler, görünmedik kudretler vermek daha fazla hakkımızdır. Bizim yaratılışımızın ne kadar eksikleri olduğunu biliyoruz. Tanrıları bize benzer tasarlamak, onları bizim gibi arzuları, öfkeleri, kinleri, karıları, hazları, ölümleri, mezarları olan birer varlık olarak düşünmek, insan düşüncesinin bir sarhoşluk zamanına rastlamış olsa gerek. Bütün bunlar, tanrılıktan ne kadar uzak, tanrıların dünyasına ne kadar aykırı. Lucretius Tanrıların Yüzlerini ...yaşlarını, elbiselerini, süslerini biliyoruz. Secreleriyle, evlenmeleriyle, akrabalıklarıyla hep biz aciz insanlara benzetilmişlerdir. Onların ruhları da aynı yanlış yollara sapmaktadır. Tanrıların da tutkularından, kederlerinden, hiddetlerinden söz edilmektedir. Citero İnanca, doğruluğa, namusa, özgürlüğe, barışa, zafere, dindarlığa, hatta hazza, sahteciliğe, ölüme, hırsa, ihtiyarlığa, sefalete korkuya, hastalığa, felakete, şu zavallı cılız hayatımızın daha birçok belalarına birer tanrı işi diye bakmak aynı şeydir. Bizim ahlak ve törelerimizi, bizim toprağa bağlı, göklerden yoksun ruhlarımızı tapınaklara sokmaya ne gerek var? Tersiyüz. Göklerden yoksun ruhlarımızı tapınaklara sokmaya ne gerek var? Tersiyüz. Göklerden yoksun ruhlarımızı tapınaklara İkinci gazetin B yüzü Denemeler sayfa 80 Mısırlılar tedbirliliği hayansızlığa götürüyor, Apis ve işsizin vaktiyle birer insan olduklarını söyleyenlere ölüm cezası veriyorlardı. Oysa böyle olduğunu herkes de biliyordu. Var o ki bu tanrılar heykel ve resimlerinde parmaklarını ağızlarına koymakla sanki rakiplerine sakın bizim aslında birer insan olduğumuzu kimseye söylemeyin yoksa insanlar bizi artık saymazlar demek istiyorlardı. Madem ki insanlar ille de tanrılarla akraba olmak istiyorlar, bari Cicero'nun dediği gibi kendi kusur ve sefanetlerini göklere çıkaracaklarına, tanrıların değerlerini yere indirip kendilerine maal Fakat aslına bakacak olursak, insanlar aynı sakat düşünce ile hem o türlüsünü hem de bu türlüsünü yapa gelmişlerdir. Yunan filozoflarının tanrıları inceden inceye bir sıraya koyarken, ilintilerini, görev ve yetkilerini büyük bir özenle ayırt ederken, ciddi olduklarına bir türlü inanamıyorum. Bana öyle geliyor ki Platon, Platon'un bahçesini, cehennemini, gövdelerimizin çürüyüp toprak olduktan sonra göreceğimiz işkence veya rahatlıkları sayıp dökürken ve bunları hayattaki duygularımıza benzetirken, gizli yerler, defne ormanları onları saklar ve dertleri ölümden, ölümde bile peşlerini bırakmaz. Bir Silius, ve Muhammed Müslümanlara halılar döşeli, altınlar, zümrütlerle süslü, en güzel kadınlarla, şaraplarla, acayip yemeklerle dolu bir cennet vaat ederken içlerinden gülüyorlardı. İkisi de ve ağzımıza bir parça bal sürüp bizi dünyadaki isteklerimize uygun hayal ve umutlara düşürmek için mahsus bizim insani ve maddi tarafımıza sesleniyorlardı. Nitekim birçoklarımız bu gaflete düşerek mahşer gününden sonra tıpkı dünyadaki çeşitten zevkler ve rahatlıklarla doğru bir dünya hayatı süreceğimizi sanıp dururuz. İnanabilir miyiz ki Platon bu kadar yüksek düşüncelere ulaşmış, tanrısal lakabını alacak kadar tanrılara yaklaşmış olan bir adam, insan gibi zavallı bir varlıkta aklın ulaşamadığı o esrarlı tanrı gücüne benzer bir taraf görsün bu zayıf varlığımızın, cılız duygularımızın sonsuz bir hazla dayanacak kadar sağlam ve dayanıklı olduğunu sansın. Eğer Platon bu kanıda ise, biz de ona, insan aklı adına şunu söyleriz. Bize öteki dünyada vereceğin zevkler burada duyduğumuz zevklerse, bunların sonsuzluğa benzer hiçbir yanları yok. Duyularımızın beşi de, ağızlarına kadar hazla dolacak olsa, ruhumuzun arzulayacağı, umacağı bütün zevklere de erse, bu da hiçtir. Bir şey ki benimdir, bendedir, onda tanrısal bir taraf yoktur. Dünyadaki durumumuza, hayatımıza bağlı şeylerin ötede bulunmaması gerekir. Ölümlü varlıklara özgü bütün zevkler ölümlüdür. Öteki dünyada akrabalarımızı, çocuklarımızı, dostlarımızı bulmak bizi sevindiriyorsa, hala böyle bir mutluluğa bağlı kalıyorsak dünyadaki ölümlü hayatımız orada da devam ediyor demektir. Biz o yüksek ve tanrısal değerleri ne biçimde hayal edersek edelim, layık oldukları biçimde hayal edemeyiz. Onları gereğince düşünebilmek için düşünülmez, anlatılmaz, anlaşılmaz ve bizim bayağı hayatımızın nimetlerine hiç benzemez kabul etmek gerekir. Aziz Paulus der ki, Allah'ın kullarını hazırladığı mutluluğu ne insan gözü görebilir ne de insan yüreği duyabilir. Eğer bu mutluluğu duyabilmemiz için, Platon, senin söylediğin gibi bizi arıtmalardan geçirip yeni bir biçime sokacaksa bu değişiklik o kadar büyük o kadar kökten olacaktır ki artık ortada bizden eser kalmayacaktır. O dövüşen adam Hektordu. fakat öteki o atların sürüklediği artık Hektor değildi. O Ovidius ahirette vaat edilen ödülleri alacak olan bizden başka türlü bir varlık olacaktır. Değişmek, dağılmak, yok olmaktır. Parçalar oynar yerinden bozulur düzenleri. Lucretius Pythagoras'ın metaforfozlar evreninde ruhların beden değiştirdiğine bir an inansak bile, Sezar'ın ruhunu taşıyan Aslı'nın aynı ihtirasları duyduğunu, bir Sezar olduğunu kabul edebilir miyiz? Eğer onda Sezar'lık kalı kalıyorsa, Platon'un da tuttuğu bu düşünceye çatanlara hak vermek gerekir. Bunlar der ki, insan kalıp değiştirdikten sonra yine kendisi kalırsa bir evladın katır şekline girmiş olan annenin sırtına bilmesi gibi saçmalıklar olabilir. Hayvan bedenlerinin aynı türden başka bedenlere çevrilişlerinde. son gelenlerin eskilerden farksız olduklarını kabul edebilir miyiz? Phonix'in küllerinden bir kurt feydahı oldu, sonra bu kurttan başka bir Phonix çıkarmış. Bu ikinci Phonix'in birincisinden başka olmadığı nasıl düşünülebilir? Şu bizim ipeyi yapan kurtlar, bakarsınız ölmüş, kupkuru olmuş gibidirler. Sonra aynı bedenden bir kelebek peyda olur, ondan da tekrar bir kurt çıkıverir. Bu kurdun birinci kurt olduğunu kabul etmek görünçtür. Bir kez yok olan şey artık yoktur. Biz öldükten sonra zaman bütün maddemizi yeniden toplasa, ona bugünkü düzenini geri verse, yeniden hayat ışığına çağrılsak, bütün bunların bizimle hiçbir ilgisi olmazdı. Çünkü bellek ipliği bir kez kopmuş olurdu. Lucretius Platon sen başka bir yerde diyorsun ki, öteki dünyada ödüllere kavuşacak olan insanın yalnız ruh yanıdır. Bu da yine pek olacağı benzemiyor. Göz kökleri kopup bedenden ayrılınca, kendi başına kalınca artık hiçbir şey göremez. Lucretius çünkü bu hesaba göre ahiretin nimetlerine kavuşacak olan insan değildir, yani biz değiliz. Çünkü ruh ve beden bizim esaslı iki parçamızdır. Onların birbirinden ayrılması olan ölüm, varlığımızın yok olmasıdır. Hayatın sona erdiği her şey amaçsız olarak ve duygulara dokunmadan yaşar. Lucretius İnsanı yaşatan organları kurtlar kemirirken, toprak hepsini parçalayıp yerken insanın acı duyduğundan söz eden yok. Bütün bunların hiç ilişkisi yok bizimle, çünkü biz ruhla beden bir aradayken varız. Lucretius Aylak ruhlar Boş bırakılmış topraklar gübreli ve bereketliyseler, yüz bin çeşit otlarla dolar. Yararlı olabilmeleri için onlara kazma vuruyor, işe yarar tohumlar ekiyoruz. Kadınlar kendi başlarına kalınca biçimsiz bir takım et parçaları çıkarırlar, sağlam ve doğal bir beden yaratabilmek için bir tohum almaları gerekiyor. Ruhlar da böyledir. Onları bir düşünceyle uğraştırıp izginlerini tutmazsanız, uçsuz bucaksız bir hayal dünyasında başıboş öteye beriye dolaşıp dururlar. Böyle bir aylaklık içinde ruhların kurmadığı hayal, düşlemediği kuruntu, yaratmadığı gariplik kalmaz. Sayıklayan hastalar gibi boş hayaller kurarlar. Horatius Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır. Her yerde olan hiçbir yerde değildir. Martialis Hayatımın son yıllarını elimden geldiği kadar kaygısız ve salt kendi rahatımı düşünerek geçirmeye karar verip de köşeme çekildiğim zaman ruhuma edebileceğim en büyük iyiliğin onu tam bir başıboşluk içinde bırakmak olacağını düşünmüştüm. Bırakınım kendi kendisiyle söylesin, kendi içinde, kendi hayalinde kalsın demiştim. Yaşım beni daha ağırbaşlı, daha olgun bir hale getirdiği için bunu artık kolayca yapabileceğimi umuyordum. Fakat görüyorum ki ruh başıboş kalınca türlü hayaller kuruyor. Rusiyanus İstediğimin tersine ruhum yularından kurtulup kaçan bir at gibi kendini daha fazla yoruyor. Kafam durup dinlenmeden hiçbir sıra Hiçbir ilinti gözetmeden öyle garip düşünceler, öyle saçma sapan hayaller kuruyor ki, ileride bunların anlamsızlığını ve acayipliğini görüp kendinden utansın diye hepsini kaydetmeye başladım. Bilinçsiz duygular İç savaşlarımızın ikincisinde miydi, üçüncüsünde mi, iyi hatırlayamıyorum, evimin bir persa kadar ötesine gezmeye gitmiştim. Benim evde bütün kargaşalıkların göbeğinde olmuştur her zaman. Uzağa gitmediğim ve güvensizlik duymadığım için yanıma fazla adam an pek uysal ama hiç de sağlam olmayan bir ata binmiştim. Dönüşte bu attan alışkın olmadığı bir hız istemek zorunda kaldım bir ara. Adamlarımdan biri, geme dizgine kulak asmayan gürbüz bir küheylanabilmiş, iri yarı delikanlı, arkadaşlarını geçip caka atmak için dolu diskin üstüme geliverdi. Ben küçük... At küçük, adam bütün ağırlığı dev cüssesiyle bir çarpınca biz ikimiz de tepetaklak gittik. At bir yana serili, ben sırt üstü, on adım ötesinde, yüzüm gözüm yara vereği içinde, elimden fırlamış kılıcım beş kulaç uzaklarda, üstüm başım paramparça, kımaltısız, duygusuz bir kütük. Geçirdiğim tek baygınlıktı bu. Adamların beni ayıtmak için ellerinden geleni yaptıktan sonra öldüm sanmışlar ve kollarını alıp zor bela evime getirmişler. Yolda ve iki uzun saat ölü sayıldıktan sonra kımıldamaya, soluk almaya başladım. Mideme o kadar kan akmış ki, beden onu boşaltmak için güçlerini diriltmek gereğini duymuş olmalı. Ayağa kaldırdılar beni ve bir hayli kan kustum. Aynı şeyi birkaç kez tekrarladıktan sonra biraz canlanmaya başladım. Ama öyle birini belirsiz, öyle sürünce beni bir dirilişti ki bu. İlk duygularım yaşamadan çok daha fazla ölüme yakındı. Hiç unutmadığım bu duygular bana ölümün yüzünü ve düşüncesini öyle doğan, öyle olağan gösterdiler ki, onunla bir çeşit uzlaşmaya varmış gibiydim. Kendime gelmeye başlayınca gözlerimin gördüğü o kadar bulanık, silik ve ölüydü ki, ışıktı yalnız seçebildiğim. Gözlerini açıp bir kapar insan, yarı uyur, yarı uyanık bir insan, taso. Ruhun görevleri bedeninkilerle birlikte aynı yavaşlıkla kalkınıyordu. Kendimi kan içinde gördüm çünkü üstüm başım kuttuğum kanlara boyanmıştı. İlk gördüğüm şey kafama bir kurşun geldiğini sanmak oldu. Gerçekten o sırada çevremizde tüfekler patlıyordu. Canım dudaklarımın ucunda tutunur gibiydi yalnız. Çıkıp gitmesine yardım edeyim diye gözlerimi kapıyor, uyuşmaktan, kendimi bırakmaktan haz duyuyordum. Her şey gibi yumuşacık ve hafif bir hayal yaşantısında yüzüyordum. Hiçbir acı duymadıktan başka... Rahatsızlık şöyle duysun, uykuya dalmak üzere duyulan tatlılık vardı bunda. Böyle sanıyorum ki, can çekişirken kendini bilmez olanların durumu da budur. Büyük acılar duyuyorlar, ruhları işkence içinde kıvranıyor sanarak onlara acımamız yersizdir. Birçoklarına karşı, Etienne döle karşı bile ben hep böyle düşünmüşümdür. Ölüme yakın halde, aygın baygın gördüklerimiz, uzun bir sancıdan bitkin düşenler, inme inenler, sarı geçirenler, başından yara alanlar, kimi zaman iniltiler çıkarır, derin derin soluk alırlar, bedenlerinde kıvranmaya benzer kımaltılar olur, bunlara bakarak onların kendilerini az çok bildiklerini sanır, sanırız. Oysa ben derim ki, ruhları da, bedenleri de uykudadır. Yaşıyor ama bilmiyor yaşadığını. videos. Organların uğradığı o büyük çarpılma, duyguların düştüğü o büyük derin uyuşma içinde insanın kendini bile bile, gücünü sürdürebileceğine inanamam. Böyle olunca hangi düşünce onlara azap çektirecek durumlarının korkunçluğunu anlatıp duyurtacak. İşte bundan ötürü pek acınacak durumda olmadıkları kanısındayım. Bence en dayanılmaz, en korkunç durum, uyanık olup da azap çeken bir ruhun duyduğunu anlatma olanağını bulmamasıdır. Dili kesildikten sonra işkence edilen insanların durumuna benzetebiliriz bunu. Birçok hayvanların, hatta insanların öldükten sonra kaslarını sıktıkları, oynattıkları görülür. Herkes bilir kimi uzunların bizden hiç de izin almadan kımıldar, dikilir ve yatarlar. Yalnızca derimizi oynatan bu etkilemeler bizim sayılmaz. Bizim olmaları için insanın bütünüyle işe karışması gerekir. Uyurken elimizin, ayağımızın duyduğu acılar bizim değildir. Filozoflar ve Tanrılar. Talese göre Tanrı her şeyi sudan yaratmış bir güçtü. Anemimendros'a göre Tanrılar değişik mevsimlerle doğup ölüyorlardı ve sayıları sonsuz dünyalardı bunlar. Aleximenes'e göre ise hava Tanrı'ydı, yaratılmış, uçsuz bucaksız ve hep hareket durumundaydı. Alexigoras ilk kez her şeyin düzen ve davranışını, sonsuz bir ruhun gücü ve aklı yönettiğini ileri sürdü. Akmeon tanrılığı güneşe, aya, yıldızlara ve ruha veriyordu. Pitagoras'ın tanrısı bütün nesnelerin yaratılışına dağılan bir ruh oluyor, bizim ruhlarımız da ondan kopuyordu. Parmenides tanrıyı göğü çevirleyen ve dünyayı ışığın kızgınlığıyla ayakta tutan bir çember haline getiriyordu. Empedokles'e göre tanrılar dört unsurdu ve her şeyi bunlar yapıyordu. Pratogoras, tanrıların varlığı, yokluğu ve nitelikleri üstüne bir diyeceği olmadığını söylüyordu. Demokritas'a göre tanrı olan kimi zaman imgeler ve çevrintilerdi. Kimi zaman bu imgeleri çıkaran doğa ve sonunda bilgimiz ve zekamızdı. Platon, inancını değişik yönlere dağıtır, Timaios da dünyayı yaratanın adı olmayacağını söyler, Yasalarda tanrı varlığının araştırılmasını ister, aynı kitapların başka yerlerinde dünyayı, göğü, yıldızları, toprağı ve ruhlarımızı tanrılaştırır. Ayrıca her devletin eski düzeninde benimsenmiş olan tanrıları da benimser. Teknophanes, Sokrat'ı aynı karışık öğretiler içinde gösterir. Kimi zaman tanrının biçimi araştırılmamalıdır, kimi zaman tanrı güneştir, kimi zaman ruhtur. Hem bir tektir hem de bir sürüdür. Platon'un yeğeni Spesipos tanrıyı her şeyi yöneten bir çeşit hayvansı güç olarak düşünür. Aristoteles'e göre tanrı kah evren kâh ruhtur. Kimi zaman evrene başka bir baş bulur, kimi zaman da tanrıyı göğün ateşliliği olarak görür. Zenokrates'e sekiz olur tanrı. Beşi gezegenliğinin beşlisi, altıncısı duran yıldızların tümü, yedinci ve sekizinci de aile güneştir. Heraklitos, değişik görüşler arasında gider gelir, sonra Tanrı'yı duygudan yoksun eder, biçimden biçime geçiştirir ve sonunda yerle gök olduğunu söyler. Teokra Petites, aynı kararsızlık içinde türlü fantazyalardan geçer, dünyanın yönetimini kah zekaya, kah yıldızlara bağlar. Sıratoya sorarsanız, Tanrı üretme, çoğalma ve azaltma gücü olan doğadır, içimi ve duygusu yoktur. Zenon'un Tanrısı iyiyi buyurup, kötüyü yasaklayan doğal yasadır. Yaratıklara o verir. Zeus, Hera, Vesta gibi geleneksel tanrılarsa yer vermez de on. Apollonites'in tanrısı havadır. Ksunepodnes'in tanrısı yuvarlaktır, görür, işitir ama soluk almaz. İnsan yaratılışıyla hiçbir ortak yanı yoktur. Ariston tanrının biçimce hiçbir şeye benzetilemeyeceğini. Duyarlılığı olmadığını söyler. Canlı mı nedir, ne değildir bilinmez. Klentes'e göre Tanrı bazen akıl, bazen evren, bazen doğanın ruhu, bazen de her şeyi kuşatıp saran yüksek bir sıcaklıktır. Zenon'un çağdaşı Parserius'a göre ise insanlığa önemli bir hizmette bulunmuş ya da yararlı şeyler bulmuş olanlara Tanrı verilmiştir. Krisipos, yukarıda söylenenlerin hepsini, Karmakarışık bir araya getiriyor ve yarattığı binbir çeşit tanrı arasına ölümsüzlüğe ulaşmış insanları da katıyordu. Diagoras ve Theodorus tanrı azına ne varsa hepsini yattıyorlardı. Epikur tanrılar ışıklı ve saydamdırlar, içlerinden hava geçebilir, iki kale arasındaymış gibi iki dünya arasında otururlar, Kaza bela semtlerine uğramaz, yüzleri insan yüzü uzuvları insan uzuvlarıdır ama hiçbir işte kullanılamaz bu uzuvlar. Tanrılar vardır dedim ve diyeceğim her zaman ama insan işleriyle uğraştıklarına inanmam. Emniyus Bunca filozof beyninin cürcün gördükten sonra kendinde güvenin felsefenize. Buldum diye övünün çörekteki baklayı. Tanrılaşmaya en iyi verişli olan en az bildiğimiz şeylerdir. Öyleyken eskilerin biz insanları tanrılaştırmak olmaları aklına almayacağı bir şeydir. Ben olsam yılana, köpeğe, öküze tapanları daha haklı bulurdum. Çünkü bu yaratıkların niteliğini, iç varlığını daha az biliyoruz. Hayal gücümüzü onlar için daha keyfimizce işletebilir, olağanüstü güçler görebiliriz onlardan. Ama Tanrıları, kusurlarını bilmemiz gereken kendi yaratılışımıza benzetmek, onları öfke, arzu, öcalma, evlenme, akrabalık, aşk ve kıskançlıklarımızla bizim organlarımız, coşkunluklarımız, keyiflerimiz, ölümlerimiz, mezarlarımızla düşünmek için insan kafasının olmayacak bir sarhoşluk geçirmiş olması gerekir. Arama Sevgisi Demokritos sofrasına gelen incirleri yerken bir bal kokusu almış ve hemen bir araştırmadır başlamış kafasında. O güne dek incirlerden almadığı bu koku nereden gelebilir diye. Verankı'nı gidermek için kalkmış sofradan incirlerin toplandığı yeri görmeye gitmek istemiş. Sofradan niçin kalktığını duyan hizmetçi kadın gülmüş. Boşuna zaman kaybetmeyin demiş. Incirleri bal çanağına koymuştum toplarken. Demokritos'un canı sıkılmış bu araştırma fırsatına kaçırdığı bir merak konusu elinden alındığı için... ''Hadi be sen de demişiz çıkadın, keyfimi kaçırdın ama ben yine de bal kokusu incirde kendinden varmış gibi nedenini araştıracağım.'' Böyle demiş ve yanlış, kendi varsaydığı bir etkiye doğru nedenler bulmaktan geri kalmamış. Ünlü ve büyük bir filozofun bu hikayesi, sonunda bir kazanç umudu olmaksızın bizi seve seve bir şeylerin ardına düşüren araştırma tutkumuzu apaçık anlatıyor. Plutartolus'un anlattığı buna benzer bir örnekte de adamın biri, Arma zevkini yitirmemek için kuşkulandığı gerçeğin kendisine söylenmesini istemez. Kana kana su içme zevkini yitirmemek için hekimin kendisini sıtmadan kurtarmasını istemeyen hasta gibi. Tıpkı bunun gibi ruhun her türlü beslenişinde zevk çok kez tek başınadır. Hoşumuza giden her şey besleyici ya da sağlığa yararlı değildir. Düşüncemizin bilimden aldığı da ne karın doyurduğu ne de sağlık getirdiği halde hazdır yine de. Her şeyin bir adı, bir de kendisi vardır. Ad nesneyi gösteren, anlatan bir sestir. Ad nesnenin özüm bir parçası değildir. Nesneye eklenen yabancı, nesne dışı bir takıntıdır. Mutluluk üzerine İnsanın son gününü beklemeli her zaman. Mutlu dememeli ona ölmeden, cenazesi kaldırılmadan. videos. Bu konuda Kresyus'un hikayesini çocuklar da bilir. Pers kralı onu ezir alıp ölüme mahkûm edince sehpaya gider ayak ''Ah Solon! Ah Solon!'' diye bağırmış. Krala götürmüşler bu sözü. O da ne demek istediğini sorduğunda Solon'un kendisine verdiği bir öğüdün ne doğru çıktığını anlatmış. Solon bir gün demiş ki ona ''Tarih ne kadar güler yüz gösterirse göstersin ömürlerinin son günü geçmeden insanlar mutlu saymamalı kendilerini.'' Çünkü insan hayatı kararsız, değişkendir, ufacık bir eylem yüzünden, bir durumdan, bambaşka bir duruma verir. O Getelius'da, Pers kralının o kadar genç yaşta, öyle büyük bir devlede konduğu için, mutlu sayılabileceğini söyleyen birine, iyi ama demiş, Priamusta o yaşta mutsuz değildi. O Büyük İskender'den sonraki Makedonya krallarının Roma'da dülgerlik, budamacılık yaptıkları Sicilya zorbalarının Korintos'ta, Çocuk bakıcısı olduklarını görüldü. Dünyanın yarısını fethetmiş, bunda bunca orduları yönetmiş bir imparator, bir Mısır kralının aşağılık adamlarına yalvarma zavallılığına düşüyor. Altı yedi ay daha az yaşamış olsa bu hale düşmeyecekti koca Pompeius. Bizim babalarımız zamanında da bütün İtalya'yı o kadar uzun süre sarsmış olan Milano dükası Sborza zindanda öldü. Daha kötüsü on yıl yaşadı o öldüğü zindanda. Hristiyanlık dünyasının en büyük kralının dolu, kraliçelerin en güzeli Maria Stuart, cellat eliyle ölmedi mi geçenlerde? Binlerce örneği var bunun. O kadar ki fırtınalar, kasılgalar nasıl mağrur ve yüksek yapılarımıza daha çok yüklenirlerse, bu dünyanın büyüklerini, yukarılarda kıskanan güçler var diyeceği geliyor insanın. Ve tarih sanki önümüzün son gününü bekliyor. Uzun yıllar boyunca yaptığı bir anda yıkma gücü olduğunu göstermek için. Niberius gibi bağırtırmak için bizi, gereğinden bir gün fazla yaşamışım diye. Solon'un doğru sözü böyle yorumlanabilir ama o bir filozof olduğuna ve filozoflar mutluluğumuzsuzluğu tarihin cilvelerine bağlamadıklarına, büyüklüklerine zaten önem vermediklerine göre daha derin düşünmüş ve demiş olabilir ki, bence... Ömrümüzün mutluluğu, soylu bir ruhun rahatlığına, doygunluğuna, düzenli bir kafanın kararlı ve güvenli oluşuna bağlı olduğu için hiçbir insana komedyasının en son ve kusursuz, en zor perdesini oynamazdan önce mutlu denemez. O perdeden önce maske takınmış, felsefenin güzel öğütlerine gösteriş olsun diye uymuş ya da sarsıcı olaylarla sınanmadığımız için hep sağlam yürekli kalmayı başarmış olabiliriz ama ölüm karşısında, Son rolümüzde gösterişe yer kalmaz artık. O zaman ana dilimizle konuşmak, dağarcığımızda iyi kötü ne varsa olduğu gibi ortaya dökmek zorundayız. İşte o zaman iç, içten sözler dökülür yürekten, maske düşer, yüz kalır ortada. Look, İşte onun için hayatımızın bütün eylemleri bu son mihenk taşında denenmelidir. Başlıca gündür o, bütün öteki günleri yargılayan gündür. ''Bütün geçmiş yılların hesabı o gün verilmeli'' der eskilerden biri. Ben de çalışmalarımın meyvesini denemeyi ölüme bırakıyorum. O zaman görürüz düşüncelerimin ağzımdan mı, yüreğimden mi çıktığını. Amerika'nın bulunuşu Dünyamız az önce bir başka dünya buldu. Bunun sonuncu kardeş olduğunu kim söyleyebilir? Bugüne dek inlerin cinlerin bildiği yoktu bu yeni dünyayı. Bizimki kadar büyük, insan dolu, kanlı canlı bir dünya bu. Ama o kadar yeni, o kadar çocuk ki, ABC öğreniyor henüz. 50 yıl öncesine kadar ne yazı ne tartı, ne ölçü, ne giysi, ne buğday, ne üzüm. Doğanın kucağında çırık çıplaktı, anası ne verirse onunla besleniyordu. Biz dünyamızı son çağında, şair Lucretius'ta gençlik yıllarında görmekte aldanmıyorsak, biz karanlığa gömülürken bu dünya aydınlığa yeni erecek daha. Bütün dünya bir inme geçirecek de sanki bir kolu tutmaz olup öteki kolu sağlam kalacak ama çok korkarım ona dokunmakla çöküp yıkılışını hızlandırmış inançlarımızı, bilim ve sanatlarımızı onlara pek pahalıya satmış olacağız. Bir çocuk dünyaydı bulduğumuz, öyleyken biz onu ne doğal değer ve gücümüzün üstünlüğüyle dizginimiz altına soktuk, ve doğruluğumuz, iyiliğimizle yetiştirdik ne de ruh yüceliğimiz, cömertliğimizle kendimize bağladık. Verdikleri karşılıkların, kendileriyle yapılan alışverişlerin çoğu gösteriyor ki, doğal kafa aydınlığı, kavrama bakımından hiç de bizden aşağı değiller. Cusco ve Meksiko şehirlerinin akıllara durgunluk veren görkemi, görülmedik nice şeyler arasında bilmem hangi kralın o bahçesi ki, Meyveleri ve tüm bitkileri gerçek bir bahçedeki düzen ve büyüklükleriyle altından yapılmış sarayından ülkesinde yaşayan bütün hayvanların yerine altından heykelleri, değerli taşlardan, kuş kanatlarından, boyalı pamuklardan yaptıkları el işçilerinin, Güzelliği zanaatten yana da bizden geri kalmadıklarını göstermektedir. İnaçlara bağlılık, yasalara saygı, iyilik, çömertlik, dürüstlük, içtenlik gibi erdemlere gelince, bunların bizde onlardakinden daha az olması işimize pek yaradı. Bu üstünlükleri yüzünden mahvolmuşlar, kendi kendilerini satıp çiğnettirmişlerdir. Gözü pekliğe, yiğitliğe gelince, acılara, açlığa, ölüme karşı dayanmaya, yürek sağlamlığına, süzünün eri olmaya gelince... Bunlardan yana bizim dünyamızın geçmişindeki en ünlü örneklerin onların kileri hiç de aşmadıklarını söylemekten çekinmem. Çünkü onları alt edenlerin nelerden yararlandıklarını düşünelim. Adamları kandırmak için ne kurnazlıklara, ne dalaverilere başvurmuşlar. Sonra bu ulusların haklı şaşkınlığı birdenbire karşılarına sakallı bir takım insanlar çıkıveriyor. Dilleri, dinleri, biçimleri, davranışları bir başka türlü üstünde insan bulunabileceğini hayal etmedikleri uzak bir yerden gelmişler. Hiç at görmemiş hatta sırtında insan ya da yük taşıyan hayvan görmemiş kimselerin karşısına bilinmedik koca ejderha, Ejderler üstüne binmiş olarak çıkmışlar, bizimkilerin sırtında göz kamaştıran zırhlar, ellerinde keskin, parıl parıl kırışlar, onlarsa bir aynanın ya da bir bıçağın, mucizeli pırıltısına karşılık avuç dolusu altın ve inci vermeye can atıyorlar. Bizim çeliğimizi delebilmek için ne yeterince bilgileri var, ne gereçleri, toplarımızın, tüfeklerimizin çıkardığı yıldırımları, gök gürültüleri de katın bunlara. Roma İmparatorluğunu bile affallatacak olan o gümbürtüleri, bunların karşısında çırıl çıplak insanlar, yalnızca pamuktan yapabildikleri bir parça giysileriyle, bütün silahları da yaylar, taşlar, sopalar ve ağaçtan kalkanlar, sözde dostluğumuza, iyi niyetimize güvenip, acayip şeyler görme meraklarıyla faka basan insanlar. İki dünya arasındaki bu ayrılığı hesaba kattınız mı? Bizim Fatihlerin bunca zaferi, zafer olmaktan çıkıyor. Erkek, kadın, çocuk... Kaç binlerce insan tanrılarını ve özgürlüklerini korumak için ne sarsılmaz bir coşkunlukla kendilerini amansız tehlikelere atıyorlar. Onları hayansızca aldatanların köleliğine katlanmaktansa bütün belaları, işkenceleri, ölümü ne yiğitçe bir direnişle seve seve göze alıyorlar. Böylesine alçakça zafer kazanan düşmanlarımızın elinden ekmek yemektense açlıktan kırılmaya nasıl razı oluyorlar? Bunlara bakınca öyle sanıyorum ki bu insanlara silah görgü ve sayı eşitliğiyle başa baş saldırsalar gördüğümüz bütün savaşların sonundan daha da kötü bir sonla karşılaşırlar. Bari bu söylüyor ülkeyi Büyük İskender, Eski Yunanlılar, Romalılar fethetmiş olsaydı bunca krallıkları ve halkları böylesine büyük değişikliğe uğratacak eller onların vahşi yanını tatlılıkla törpüleseler, doğanın orada ürettiği güzel tohumları güçlendirip geliştirseler, toprakların işletilmesine, şehirlerin donatılmasına gerekli olduğu ölçüde kendi dünyalarının sanatlarını katmakla kalmayarak Yunan ve Roma erdemlerini o ülkenin yerli erdemleriyle karıştırsalardı. Bizim oraya götürdüğümüz ilk örnekler, davranışlar, o halkları erdeme hayran etse ve özendirse, onlarla bizim aramızda kardeşçe bir toplulaşma ve anlaşma kurabilse, bütün yeni ülkede ne yaman bir evrim, bir ilerleme sağlanabilirdi. Çoğunun doğal davranışları, bu kadar güzel olan, o yepyeni, o öğrenmeye susamış ruhları kazanmak ne kolay olurdu. Biz tam tersine, bilgisizliklerinden, görgüsüzlüklerinden yararlanıp, onları bizdeki kötü örnekleriyle kalleşliğe, sefilliğe, cimriliğe, her türlü insanlık dışı davranışlara, işkencelere alıştırdık. Kim ne zaman bezirganlığı, alışverişi böyle bir sömürüye götürmüştür. Bunca şehir divinden yakılıyor. Buncoğulus'un kökü kurutuluyor, milyonlarca insan kılıçtan geçiriliyor, dünyanın en zengin, en güzel ülkesinin altı üstüne getiriliyor. Niçin? İnciler, biberler alıp satacağız diye. Aşağılık makine zaferleri bunlar. Hiçbir zaman kazanç tutkusu, hiçbir zaman haksız sömürü insanları, böylesi korkunç ve kinle birbirine düşürmemiş. Bu kadar yürekler acısı kıyımlara yol açmamıştır.'' Deniz kıyısı boyunca altın aramaya çıkmış İspanyollar, berekekli, güzel ve insanı bol bir ülkede karaya çıkarıyorlar ve her yerde olduğu gibi orada da yerlilere kendi kendilerini övüyorlar. Barışsever insanlarmış, uzun yollardan gelmişlermiş, kendilerini bütün dünyanın en büyüğü olan Kastilya kralı yollamış. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olan papa bu krala bütün Hint ülkesini bağışlamışmış. Yerliler onun uyruklarına girmek isterlerse kendilerine pek iyi davranacaklarmış. Onlardan yiyecek şeyler, bir de bazı ilaçlarda kullanmak üzere altın istiyorlarmış. Ayrıca bir tek tanrı inancını ve bizim dinimizin doğruluğunu bilmeleri gerekiyormuş. Bu dine girmeleri de haklarında hayırlı olurmuş, yoksa işler sarpa sararmış, aldıkları karşılık şu olmuş. Varışsever diyorsunuz ama görünüşünüz hiç de öyle değil. Kralınıza gelince... İsteyen durumunuzda olması muhtaç ve yoksul olduğunu gösteriyor. Ona bu toprakları veren ise savaş seven bir adam olacak. Çünkü kendisinin olmayan bir yeri başkasına vermekle onu istediği yerin eski sahipleriyle cenkleşmeye sürüyor. İstediğiniz yiyeceklere gelince onları veririz. Altınsa bizde pek fazla yok. Zaten yaşamak için işimize yaramadığından bütün isteğimizde bizde pek fazla yok. Zaten yaşamak için işimize yaramadığından bütün isteğimizde bizde pek fazla yok. Zaten yaşamak için iş... bütün cirkasetin A yüzü, denemeler, sayfa 105. Altınsa bizde pek fazla yok. Zaten yaşamak için içimize yaramadığından bütün isteğimizde rahatlıkla, güzellikle yaşamak olduğundan altına pek değer vermeyiz. Ama Tanrılarımız için kullandığımız altın dışında ne kadar bulabilirseniz çekinmeden alabilirsiniz. Bir tek Tanrı'ya gelince böyle bir düşünüş güzel ama bunca zaman bize yararlı olmuş dinimizi değiştirmek istemeyiz. Dostlarımız tanıdıklarımızdan gayesinden öğüt almaya da alışık değiliz. Korkutmalarınıza gelince durumlarını, güçlerini bil, bilmediğinizi insanlara meydan okumak akıl kârı değildir. Kısacası topraklarımızdan bir an önce çekip gitmeye bakın. Silahlı ve yabancı kimselerin dürüstlüklerine, parlak sözlerine güvenme adetimiz yoktur. Çekip gitmezseniz, siz de şunlar gibi olursunuz. Böylece konuşmuş yerlilerin kralı ve şehrin çevresindeki kesik insan başlarını göstermiş. İşte bu çocuk dünyanın hiç de çocukça olmayan konuşmalarından bir örnek. Hasta Görünmenin Zararları Üstüne Martelius'un bir taşlaması vardır ki iyilerindendir. Çünkü türlü türlüsü vardır onda taşlamanın. Bunda Calisius'un başına geleni anlatır hoşça. Calisius Roma'da büyüklere daha kavukluk etmekten sabah akşam yanlarında bulunup arkalarında dolaşmaktan kurtulmak için nekris hastalığına tutulmuş gibi göstermiş kendini. Herkese inandırmak için de bacaklarını ovduruyor, saldırıyor ve nekrisli bir hastanın bütün hallerini takınıyormuş. Sonunda tarihi gerçek bir nekris ikram etmiş ona. Öyle başardı hasta görünme sanatını ki gerçekten nekrise tutuldu Salisius. Martialis Apianus'ta okudum sanıyorum, adamın biri Roma virlerinin cezalarından kaçmak, ardına düşenlerce tanınmamak için saklanıp kıvık değiştirmiş. İşi daha da sağlama bağlamak için de tek gözü gösteriyormuş kendine. Biraz daha özgür yaşamaya başlayıp da uzun süre yüzüne yapışık kalan bizi çıkarınca bakmış o gözü görmüyor artık. Belki görme oysa uzun zaman kullanılmamakla uyuşmuş ve tüm görme gücü öteki göze geçmiştir. Çünkü hep farkına varmışlardır kapalı tuttuğumuz göz etkisinin bir kısmını arkadaşına yollar. Bu yüzden de açık kalan göz büyür ve şişkinleşir. Martialis'in nekrişlesi de hareketsizliğiyle, olmalarla merhemlerle hastalığı yaratan iç etkenleri çağırmış olabilir. Proinsart'ın anlattığı bir sürü İngiliz soylusu da Fransa'da geçip, Bizlere karşı kahramanlık gösterecekleri güne kadar bir gözlerini kapalı tutmaya yemin ettiler. Şu düşünce gıdıkladı beni, ister misin bu şövalyelerde hastalık oynayanların kötü sonuna uğramış, uğurlarında kahramanlık ettikleri sevgililerin yanına bir gözleri kör olarak dönmüş olsunlar. Çocuklar tek gözlüleri, topalları, şaşıları ve daha başka sakatları taklit ettikleri zaman anaları onları azarlamakta haklıdır. Çünkü o yaştaki tazeliğiyle bedenin kötü bir yana eğilmesi bir tarafa tarihte bize oynadığımız oyunu düşürmekten hoşlanıyor gibi gelir bana. Çok duymuşumdur hastalık oynarken yataklara düşenleri. Ben de öteden beri at üstünde ve yürürken elimde bir değnek ya da bir baston tutmaya alışmış, bunda bir zariflik göstermeye, yapmacık hallerle bastona dayanmaya kadar vardırmışımdır. Çokları korkutmak istemiştir beni. Bu gösteriş günün birinde zorunluluk olur diye. Bundan çıkarıyorum ki soyumda ilk nekrisli ben olacağım. Ama bu bölümü uzatıp başka renk katalım ona. Körlük üstüne. Pliniyos der ki adamın biri düşünde kör olmuş gördü kendini ve hiçbir hastalığı yokken sabah kör olarak uyandı. Hayal gücü buna neden olabilir. Başka yerde söylediğim gibi Plinius da öyle düşünüyor gibidir. Aklı daha uygun gelen şu. Beden görme gücünü yok eden bir takım gelişmeleri, ki hekimler isterlerse nedenini bulabilirler, için için duymuş ve adamın böyle bir düş görmesine yol açmıştır. Seneca'nın bir mektubunda anlattığı buna yakın bir hikayeyi de ekleyelim. Bilirsin diye yazıyor Lucilius'a. Harpasta karımın soytarısı o deli kadın babadan kalma göreviyle kalmıştı evimde. Çünkü ben bu korkunç yaratıklara düşmanımdır. Kaldı ki canım bir deliye gülmek isterse hiç uzağa gitmeden kendi kendime gülebilirim. Çok garip ama gerçek sana anlatmak istediğim. Bu deli kadın kör olduğunu anlamıyor ve benim evimin karanlık olduğunu ileri sürerek kendisini başka yere götürmesini istiyor yöneticisinden ikide bir. Onun bu durumuna gülüyoruz ama inan bana ki hepimizin düştüğü bir durumdur bu. Kimsenin cimri olduğunu, kıskanç olduğunu kabul etmez. Görler hiç olmazsa bir yol göstereceği isterler. Biz kendi kendimizi sokarız yanlış yollara. Benim yükseklerde gözüm yoktur ama Roma'da başka türlü yaşanmaz deriz. Öfkeliysem, güvenli bir hayat kuramadıysam suç bende değil gençlikte deriz. Dışımızda aramayalım kötülüğü içimizdedir o. Ciğerimize işlemiştir. Hasta olduğumuzu bilmemekte iyileşmemizi daha zorlaştırır. Kendimizi erkenden bilmeye başlamazsak nasıl baş ederiz bunca dertlerle, bunca kötülüklerle? Oysa felsefe gibi çok tatlı bir ilacımız da var. Öteki ilaçları ancak bizi iyileştirirlerse hoş buluruz. Felsefe ise hem hoşlandırır hem iyileştirir bizi. İşte Seneca'nın beni konumdan uzaklaştıran sözleri ama yararsız da sayılmaz bu uzaklaşma. Vicdan Üstüne İç savaşlarımız sırasında kardeşimle birlikte yola çıktığımız bir gün kibar davranışlı bir bayağı rastladık. Bizim hasımlarımızdan yanaymış ama ben bilmiyordum, çünkü kendini olmadığı gibi gösteriyordum. Bu savaşların en kötü yanı bu işte, düşmanınızla aranızda dil, kılık, kıyafet ayrılığı olmadığı, aynı yasalar, aynı töreler, aynı hava içinde yetişmiş bulunduğumuz için öyle karışır ki her şey yanılmaları, çatışmaları önlemek kolay olmaz. Bu yüzden tanınmadığımız yerde kendi birlikteliğimize rastlamaktan bile korkardım sorgu suale daha da kötüsüne uğrayabilirim diye... Uğradığımda da eskiden. Böylesi bir karışıklık yüzünden adamlarımı, atlarımı yitirdim. Hizmetimde çalışan soylu bir İtalyan çocuğunu da alçakça öldürdüler. Özenle büyüttüğüm bu İtalyanla büyük umutlarla dolu güzelim bir çocukluk söndü gitti. Kardeşimle rastladığımız yolcuya gelince adam öyle şaşkınca bir korku içindeydi ki yolda atlılara rastladıkça kralı tutan şehirlerden, Geçtikçe öyle beti benzi soluyordu ki sonunda bunların vicdan rahatsızlığından geldiğini anladım. Öyle geliyordu ki bu zavallı adama yüzündeki maske ve kazandaki haçlar arasından yüreğindeki gizli niyetleri okuyacaklar. Vicdanın zorlaması böylesine şaşırtıcı bir şeydir. Eli verdirir sizi. Kendimizi suçlamayan kendimizle savaşmaya zorlar bizi. Tanık yokluğunda kendimize karşı tanıklık ettirir bize. İçimizde gizli bir kırbaç taşıyan o cellat. Yuvanalis. Şu masal çocukların ağzındadır. Vesus adında biri bir serçe yuvasını hiç yüreği sızlamadan bozup yavruları öldürmüş. Bundan ötürü kendisine çatanlara haklıydım demiş. Çünkü bu serçe yavruları durmadan beni babamı öldürmekle suçluyorlardı haksız yere. Bu baba katili o güne dek bilinmeden, kuşku uyandırmadan kalmış ama vicdanının öcalıcı... Cadalozları cezayı çekecek olanın kendisine suçunu açıklatmıştı. Hesiodos, ceza suçun ardından hemen gelir, sözünü düzeltir. Ceza ile suçun aynı anda birlikte doğduklarını söyler. Cezasını bekleyenler onu çekiyor demektir. Cezayı hak etmiş olan onu bekliyordur. Kötülük kendisine işkenceler uydurur. Kötülüğün beterini kötülük eden görür. Bir atasözü. Nasıl ki arı başkasına sokunca kendisine daha fazla zarar verir çünkü iğnesi ve gücü elden gider. Açtıkları yarada canlarını bırakırlar. Virselius. Kuduz böceklerinde doğanın bir çelişkisi olarak kendi zehirlerinin pan zehiri de bulunur. Onun gibi insan kötülükten tadalırken vicdanında tam tersi bir acılık oluşur ve uyurken, uyanıkken türlü üzücü kuruntularla azap çektirir bize. Çünkü çokları uykularında, sayıklamalarında suçlamışlardır kendi kendilerine gizli kalmış cinayetleri çıkmış ortaya. Lucretius Apollodorus, düşünde görmüş ki İskitler derisini yüzüyor, kazanda kaynatıyorlar onu ve bu arada yüreği bütün bu kötülüklere ben neden oldum diye mırıldanıyormuş. Kötüler hiçbir yerde saklanamazlar Epikuros. Çünkü ne kadar saklansalar vicdan kendi kendilerini buldurur onlara. İlk ceza odur ki hiçbir suçlu kendi yargıçlığından kurtulamaz. Juvenalis Vicdan içimize korku saldığı gibi suçsuzsak rahatlık ve güven verir bize. Ben kendimden söyleyebilirim ki türlü kötü durumlarda içimden geçeni, niyetlerimin temizliğini gizlice kendim bildiğim, düşündüğüm için daha korkusuz adımlarla yürümüşümdür. Kendi üstüne bildiklerine göre ruhumuz umut ya da korku duyar yaptıklarından. O videuz. Binlerce örnek verebilirim buna. Aynı kişiden üç örnek yeter. Sikipio Roma halkı önünde ağır bir suçlamaya uğradığı bir gün kendisini savunacak ya da yargıçlarına yaranacak yerde şöyle demiş onlara. Tek yaraşır size sayesinde dünyaya yargılama yetkisini elde ettiğimiz bir insanın başını yargılamak. Bir başka zaman bir halk katib, katibinin üstüne yağdırdığı suçlamalara karşılık olarak kendini hiç savunmadan... Gelin yurttaşlarım demiş, gidelim. Böyle bir günde Kartacalılara karşı bana kazandırdıkları zafer için tanrılara şükredelim. Böyle diyerek kalkmış tapınağa doğru yürümeye başlamış. Bütün topluluğu kendisini suçlayanla birlikte ardından gelmiş. Petilius, Katon'un dürtüklemesiyle, Ondan Antakya'ya harcadığı paraların hesabını sorunca, Sikipio o hesabı vermek üzere Senato'ya geliyor ve koltuğunun altında koca bir defteri gösteriyor. Ne verip ne aldığının orada yazılı olduğunu söylüyor, defter istenince vermiyor. Verirse kendimden utanırım diyor ve Senato'nun önünde kendi elleriyle paramparça ediyor defteri. Hiç daha rahat olmayan bir insanın böylesi bir güven gösterişi yapabileceğini sanmam. Yüreği yaratılıştan öyle büyük, yükseklerde bulunmaya öyle alışmıştı ki, der Titus Livius, suç işlemeye eli varamaz, suçluluğunu savunma durumuna düşmeyi kendine yediremezdi. İşkenceler tehlikeli bir suç arama yoludur. Doğruluktan çok sabır denemesi olabilir. Çünkü acı çekmek niçin daha çok olanı söylesin de olmayanı söylemeye zorlamasın. Tersini düşünürsek, kendine yüklenen suçu işlememiş olan işkencelere dayanacak kadar sabırlı olursa, suçu işlemiş olan yaşamak gibi güzel bir ödülü kazanmak için niye aynı sabrı göstermesin? Böyle sanıyorum ki bu işkence bulaşının temelinde vicdanın etkisinden yararlanma düşüncesi vardır. Çünkü suçlunun suçunu açıklamasında vicdan işkenceye yardım edip, direkme gücünü azaltabilir ama öbür yandan suçsuzu işkenceye karşı güçlendirir vicdan. Doğrusunu söylemek gerekirse bu yol belirsizlikler tehlikelerle doludur. Öylesi dayanılmaz acılardan kurtulmak için neler söylemez neler yapmaz insan. Acı masuma da yalan söyletir. Pablius Tirus. Bundan ötürü Yargıcın masum olarak öldürmemek için işkence ettirdiği insanı hem masum hem de işkence görmüş olarak öldürttüğü olur. Binlerce insan işlemedikleri suçları yüklenip başlarını vermişlerdir. Bunlar arasına Pilatos'a koyarım. İskender'in bu dostuna yüklediği suç ve ettiği işkence de böylesi bir sonuca varmıştı. Evet orası öyle ama diyorlar yine de bu insan güçsüzlüğünün bulabildiği en az kötü yoldur. Bence pek insanlık dışı bir yol üstelik de boşuna çaba. Birçok uluslar bu konuda kendilerine barbar diyen Yunanlı ve Romalılardan daha az barbardırlar. Onlara göre suç işlediği henüz kuşkulu bir insana işkence etmek, ötesini berisini koparmak korkunç, canavarca bir şeydir. Bilgisizseniz ne yapsın adam? Suçsuz ölmesin diye bir insanı ölümden beter durumlara sokmakla haksızlığın büyüdüğünü, büyüğünü işlemiş olmuyor muyuz? Oluyorsunuz elbet. Görmüyor musunuz? Çoklarının o dar ağacından beter işkencelerden geçmemek için ölümü göze aldıklarını. Özüresiye işkence etmekle ölüm cezasını önceden vermiş ve uygulamış olmuyor musunuz? Şu hikayeyi nerede dinledim bilmiyorum. Ama adaletimizin vicdanına üstüne tam bir düşünce veriyor. Bir köylü kadın hakseverliğiyle ünlü bir generale bir askeriniz şikayet etmiş. Bu askerin zorla ufacık çocukların elinden birkaç lokmayı birkaç lokmalık lapayı aldığını, çocuklarına yedirecek başka hiçbir şeyi kalmadığını, çünkü ortunun çevredeki bütün köylere talan ettiğini söylemiş. Ama hiç kanıt yokmuş ortada. General kadına, ''İyi bak ve düşün, haksız yere suçu yüklüyorsan ceza görürsün.'' demiş. Kadın diretince, işin doğrusunu anlamak için askerin karnına vermiş Ve kadın haklı çıkmış. Sorgusu içinde idam cezası. Kendi kendisiyle yetinme Krallar hiçbir şeyime alamazlar. Bana çok şey vermiş olurlar. Hiçbir kötülük etmezlerse yeterince iyilik etmiş sayılırlar bana. Bütün isteğim budur onlardan. Ama nasıl şükrediyorum Tanrı'ya varımı yoğumu bana aracısız vermiş, beni yalnız kendisine borçlu kılmış olduğu için. Nasıl yalvarıyorum ona gece gündüz beni hiçbir zaman kimseye karşı ağır bir minnet altına sokmasın diye. Ne mutlu bir özgürlükle bunca zaman yaşadım. Onunla bitsin ömrüm. Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Bütün umudum kendimde. Terentius. Bunu başarmak herkesin dilindedir ama ölmeyecek kadar yiyecek içeceği olanlar daha kolay başarabilirler elbet bunu. Bir başkasına bağlı yaşamak yürekler acısı ve belalı bir şeydir. Kendimiz ki en iyi en evin sığınağımız odur. Kendimiz bile güvenilir değiliz yeterince. Kendimi hem yürekçe asıl iş yürekli olmakta çünkü... Hem varlıkça öyle hazırlıyorum ki başka her şeyimi hissirdiğim zaman kendimle yetinmesini bileyim. Hippias, gereğinde her şeyden sevine sevine elini çekip Musalarla baş başa kalabilmek için kendini bilime vermekle kalmadı. Ruhunun kendi kendiyle yetinmesi, dışarıdan gelecek rahatlıklardan yiğitçe vazgeçebilmesi rahat için filozof olmakla da kalmadı. Büyük bir merakla yemek pişirmesini, tıraş olmasını, giysilerini, ayakkabılarını, öteberisini kendi yapması da öğrendi ki, kendi yükünü taşıyabildiği kadar kendi taşısın ve kimsenin yardımına muhtaç olmasın. Vermede nasıl bir üstün olma niteliği varsa, Almada da bir boyun eğme niteliği vardır. Onun içindir ki, Beyazıt bir Timur Leng'in gönderdiği hediyeleri küfürler ederek geri çevirmiş. Sultan Süleyman'ın bir Hint imparatoruna yolladığı hediyeler de, Öyle kıstırmış ki adamı kabaca reddederek bizim aletimiz almak değil vermektir demekle kalmamış hediyeleri getiren elçileri zindana attırmış. İyi amaç uğruna kötü yollar. Doğanın yapıtlarındaki evrensel düzende şaşılası bir bağlaşma ve uyuşma var. Belli ki oluruna bırakılmış ve değişik başların yönettiği bir düzen değil bu. Bedenlerimizin hastalıkları, nitelikleri devletlerde, hükümetlerde de görülüyor. Krallıklar, cumhuriyetler bizim gibi doğuyor, gelişip parlıyor ve yaşanıp ölüyorlar. Bedenlerimizin gereksiz ve zararlı atıklarla doğduğu oluyor. Bunlar iyi atıklar da olabilir aslında. Çünkü hekimler sağlığımızın fazla iyi olmasından korkarlar ve her şeyimiz değişken olduğu için derler ki sağlığımız fazla parlak, fazla kanlı canlı oldu mu özellikle bozmalı, hızını kesmeli yoksa belli bir yerde durakalamadığımız yaratılışımız düzensizce ve birdenbire geriye teper. İşte bu aşırı sağlığı önlemek için ateklere müsil verir ve kanalırlar bir yerlerinden. Ya da kötü akıtlar aşırı boşalıyor ki hastalıkların genel nedeni budur. Buna benzer bir aşırı çoğalma yüzünden devletlerin hastalandığı görülür ve onlar için de türlü müsiller kullanmak adet olmuştur. Kimi zaman büyük sayıda ailelere göç ettirilirdi. Ülkenin yükünü azaltmak için bunlar gider başkalarının zararına geçinecek bir yer ararlardı. İşte böylece bizim eski Franklar Almanya içlerinden gelip Galya'yı aldılar. İlk sakinlerinin... Kovdular. Sonsuz bir insan seli böylece gelişip Berenus ve başkaları zamanında İtalya'ya aktı. Gotlar, Vandallar içinde bugün Yunanistan'ın ilk halkını kovup yerine oturanlar içinde böyle oldu. Bunlar kendi yurtlarını bırakıp uzak uzak yerlere gittiler ve dünyada bu göçlerin sarmadığı bir iki köşe kaldı yalnızca. Romalılar sömürgelerini bu yoldan kuruyorlardı. Kendi kentlerinin aşırı ölçüde şiştiğini görünce az gerekli halkı çıkarıyor fethettikleri yerlere yolluyorlardı. Kimi zaman savaşları bile bile kışkırtıp besledikleri de oldu. Yalnız adamlarını hep tetikte tutmak, bozulmaların anası olan işsizliğin daha kötü sonuçlarını önlemek için yapmıyorlardı bunu. Fazla uzun bir barışın dertlerini çekiyoruz. Lüks, kılıçtan beter eziyor bizi. Cumhuriyetlerinden biraz kan alınmasını sağlamak, gençlerinin fazla ateşlenen kanlarını serinletmek, fazla taşkın büyüyen bu ağacın dallarını biraz kısaltıp aralamak istiyorlardı. Kartacalılara karşı açtıkları savaşın nedeni buydu. Bizim zamanımızda da böyle düşünceler var. İçimizde fazla kaynayan kanı bir komşu ülkeyle yapılacak savaşta akıtmak istiyorlar. Yoksa diyorlar, bedenimizi saran bu ateşli akıtlar başka yere akıtılmadı mı bizi uzun süre sıtma sıcaklığı içinde tutup sonunda içimizden çökertirler.'' Gerçekten de yabancılarla savaş bir iç savaştan daha tatlı bir beladır ama kendi rahatımız için başkalarının rahatını kaçırmakta öyle büyük bir haksızlık ki bunu Tanrı'nın hoş göreceğini sanmam. Ne var ki yaratılışımızın cılızlığı yüzünden ister istemez iyi bir amaca ulaşmak için kötü yollara başvurmak zorunda kalıyoruz. Likurgos gelmiş geçmiş yasa korucuların en erdemlisi ve en olgunu halkını içki düşkünlüğünden korumak amacıyla pek haksız bir yol bulmuş. Köleleri olan elotlara zorla içertmiş ki Ispartalılar adamların şarapla ne duruma düştüğünü görüp içki düşkünlüğüne karşı iğrenme duysunlar. Bundan meteri de var. Eskiden ölümün her türlüsüne hüküm giyenleri hekimlerin canlı canlı kesit biçmelerine izin verirlermiş ki iç organlarımızı doğal halinde görebilsinler. Kötü yola gitmek gerekirse bunu ruhun sağlığı için yapmak beden sağlığı için yapmaktan daha bağışlanır bir şey. Romanlılarda halkı yiğit yetiştirmek, tehlikeleri ve ölümü hoş görmeye alıştırmak için o korkunç oyunlara başvuruyorlardı. Gladyatörler herkesin gözü önünde savaşıyor, birbirini yaralayıp öldürüyorlardı. Bundan geliyordu o ölüm oyunları, o çılgınlık, o kanla beslenen zevk, Prudentius. Bu gelenek İmparator Theodosius'a kadar sürdü. Doğrusu halkın eğitimi için yaman bir ibret, verimli bir ders oluyordu bu. Her gün halkın önünde yüz, 100, 200, bin çift insan silahlanıp birbirini paramparça ediyordu. Hem bu işi öyle sağlam bir yürekte yapıyorlardı ki ağızlarından acıklı ya da acındırıcı bir söz çıktığı, bir kez sırtlarını döndükleri, rakiplerinin vuruşundan sakınmak için tek korkakça hareket yaptıkları bile görülmüyordu. Kılıca boyun uzatıyor, göğüs geriyorlardı. Birçokları ölesiye yara alınca meydan üzerinde can vermezden önce halka adam yollayıp ölüşlerini beğenip beğenmediğini sorduruyordu. Durmadan savaşıp ölmeleri yetmiyor bu işi sevinçle yapmaları gerekiyordu. O kadar ki ölüm karşısında biraz çekingen davrandıkları görülünce yuhalar lanetler yığıyordu üstlerine. İlk Romalılar bu işte hükümlüleri kullanıyorlardı ama sonraları sürsüz köleler de kullanıldı. Bu iş için kendilerini satan özgür yurttaşlar, senatörler, Romalı şövalyeler, hatta kadınlar bile oldu. Çok şaşırdım. İnanmazdım da buna. Eğer zamanımızdaki savaşlarda binlerce yabancı insanın kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir kavga uğruna kanlarını, canlarını, canlarını sattıklarını görmeseydim. Kendimizi incelemem. Her konudan çok kendimi incelerim. Benim metafiziğim de budur, fiziğimde. de. Bu dünya evini nasıl yürütür Tanrı? Ay nasıl yükselir, ufaldıkça ufalır, her ay nasıl bütünlenir dolunay, deniz üstünde niçin bu yerler, Eurus'un getirdiği, nereden gelir bulutları yapan tükenmez su, günü gelip yıkılacaksa dünya, propertiyos, arayın, siz ki bilmek kaygısındasınız, Hüsianus. Ben bu üniversite içinde kendimi bilgisizce ve kaygısızca dünyanın genel yasasına bırakıyorum. Bu yasayı içimde duydun mu, yeterince biliyorum sayılır. Benim bilmem, yolunu değiştiremez onun. Benim için değişeceği yok mu yasanın? Bunu ummak delilik, bundan derde düşmekse daha büyük bir deliliktir. Çünkü her yerde bir, herkes için ortamalıdır bu yasa. Yöneticinin iyiliği ve gücü, bizim yönetim işlerine karışmamızı gerektirmeyecek kadar büyüktür. Filozofça soruşturmalar, derin düşünmeler, merakımızı beslemeye yarar yalnızca. Filozoflar zaten tek haklı olarak doğanın kurallarına uymayı sağlık verirler bize. Ama bu kurallar pek o kadar yüksek bilgiler istemez. Filozoflar aslında uzaklaştırıyor bu kuralları ve doğanın yüzünü bize boya olarak gösteriyorlar. Bu yüzden de o kadar bir örnek olan şeyin türlü çeşit bir sürü resimleri çıkıyor ortaya. Kendini en yalın sadelikle doğaya bırakmak en akıllıca bırakmaktır. İyi yapılı bir kafanın dinlenmesi için bilgisizlik ve ilgisizlik ne tatlı ne yumuşak hem de sağlık için ne yararlı bir yastık. Çiçero'yu iyi anlamaktan çok kendimi iyi anlamak isterdim. Kendi üzerimde edindiğim görgü iyi bir öğrenci olsam beni adam etmeye yeter de artar bile. Geçirdiği aşırı bir öfkeyi bu azgınlığın kendisini... Ne neleri götürdüğünü aklında tutan kişi, öfkenin çirkinliğini Aristoteles'te okuyacaklarından daha iyi görür ve daha haklı bir nefret duyar da ona karşı. Göze aldığı, savuşturduğu belaları, ne sudan nedenlerle bir durumdan ötekine geçi verdiğini aklında tutanlar, gelecek değişikliklere, durumlarını kavramaya hazırlıklı olurlar. Sezar'ın hayatındaki ibret dersleri bizim hayatımızdakinden daha çok değildir. İmparatorların olsun, halkın olsun, herkesin hayatında bütün insanlık durumları vardır. Dinlemesini bilelim yalnız. Ne eksiğimiz olduğunu kendi kendimize hep söylemekteyiz. Bir düşüncesinde kaç kez aldandığını unutmamış insan ne kadar budalı olmalı ki kendi düşüncesinden koşku duymasın. Herkesin kendi kendini tanıması öyüldü. Ne kadar önemli olmalı ki bilim ve ışık tanrısı Apollon bize diyeceklerinin özeti olarak onu... Tapınağının alındığından, alındığına yazdırtmış. Platon bilgeliğin bu buyruğu yerine getirmekten başka bir şey olmadığını söyler. Sokrates de bunu Senopanes diyaloğunda inceden inceye doğrular. Her bilimdeki zorlukları ve karanlık yanı o bilime girenler bilir yalnız. Çünkü bilmediğini bilmek bir hayli anlayış olmalı insandan. Bir kapının kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir. Ölümün bizi nerede beklediği belli değil. İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Ruh ve beden hazları Denilebilir ki bence bu dünya zindanında ne yalnızca ruh ne de yalnızca beden sayılabilecek hiçbir şey yoktur insanda. Ve kiminin adamlarının ruhlarını kurtarmak için yaptıkları gibi insan bedenine işkence etmek günahtır. İnsanın zevk duymasını en azından acı çekmesi kadar hoş görmemiz gerekmez mi aklımızı kullanırsak? Azizler nefislerini körletirken acıların en büyüğünü duyuyorlardı. Bileşik olmaları dolayısıyla beden de katılıyordu elbet bu acıya. Hiç de kendi davası olmadan. Öyle ki bedenin acı çeken ruha yalnızca katılması, yardım etmesiyle yetinmemişler, ona ayrıca korkunç eziyetler etmişlerdir ki, Ruhla beden yarışırcasına insanı çetinliği ölçüsünde kurtarıcı bir azaba soksun. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, ruhu beden hazlarından soğutmak, bir köleyi sevmediği bir işe zorlar gibi onu hiçbir şeyden tat almamaya alıştırmak haksızlık değil mi? Ruha düşen, daha çok zevkleri koruyup geliştirmek, onlara katılıp karışmaktır. Yönetim görevi ondadır çünkü. Ruhun yapabileceği bir şey de bence kendine özgü zevkleri, bedene tatabileceği kadar tattırıp benimsetmek, bu zevklerin ona tatlı gelmesini, yararlı olmasını sağlamaktır. Çünkü dedikleri gibi bedenin kendi iştahlarına, ruha zarar verecek ölçüde düşmemesi gerektiği doğrudur ama ruhun da kendi heveslerine bedene zarar verecek ölçüde düşmemesi neden doğru olmasın? Benim pek öyle soluğumu kesecek tutkularım yoktur. Benim kadar boş zamanı olmayan başkalarına cimriliğin, yükselme hırsının, kavgaların, davaların verdiği aşk daha rahatlıkla verilebilirdi bana. Kendime daha iyi bakar, daha dikkatli, daha tok gözlü, daha alımlı olurdum. İhtiyarlığın surat asmalarından, o biçimsiz, o zavallı surat asmalarından korurdu beni aşk. Daha fazla sevip sayılmanın sağlam ve akıllı yollarını aratırdı bana, ruhumu umutsuzluktan, bezbinlikten kurtarıp kendi kendisiyle barıştırırdı. Benim yaşımdakilere işsizliğim ve kötüleşen sağlık durumunun yüklediği bir sürü sıkıntılı düşüncelerden, kasvetli kaygılardan uzaklaştırırdı beni. Doğanın ilgilenmez olduğu kanımı ısıtır, coştururdu. Çöküşüne doğru alabildiğine giden bu zavallı insanın çenesini dik tutturur, sinirlerine biraz gerer, canına dirilik, tazelik getirirdi. Ama bu mutluğa yeniden ermin hiç de kolay olmadığını iyi bilirim. Gücümüz azalıp, gördüğümüz arttıkça, zevkimiz daha nazlı, daha titiz oluyor. Az şey getirebildiğimiz zaman, çok şey bekliyoruz. Seçilmeyi en az hak ettiğimiz bir yaştan, daha çok seçme hakkı istiyoruz. Kendimizi bildiğimiz için de, daha az atılgan, daha kuşkulu oluyoruz. Kendimizin ve başkalarının durumlarını bildiğimizden, sevileceğimizden emin olamayız. Kendimden utanırım, kanı kaynayan taptaze gençler arasında." Onlar ki kalkar dimdik genç ozulları tepeye yeni dikilmiş bir fidan gibi. Horatius Ne işimiz var o sevinç yerleri ortasında bu düşkün halimizle? Görsün diye mi ateşli gençlik kahkahalarla gülerek bizim küllenen meşalemizi? Horatius Güç de akıl da onlardan yana. Bırakalım meydanı gençlere yarışamayız onlarla. O yeşeren güzellik bu hantal ellere gelmez, kaba yollarla kazanılmaz. Çünkü ne demiş bir eski filozof, ardına düştüğü bir körpeden yüz görmeyişiyle görme alay eden birisine, dostum peynirin bu kadar tazesini olta ısırmıyor. Aşk karşılıklı duyumlar, uyumlar isteyen bir ilişkidir. Başka zevkleri insan ayrı cinsten türlü karşılıklar ödeyerek elde edebilir ama bunda aldığını parayla ödemek zorundadır. Doğaya uyma Adetlerimizde alışkanlıklarımızda, davranışlarımızda her türlü gariplik ve aykırılıklardan kaçınmalıyız. Bunlar insanı başkalarından ayıran, insanlıktan çıkaran şeylerdir. İskender'in saray nazırı Demoponis güneşte titrer, gölgede terlermiş. Böyle bir yaratılışa kim sinirlenmez? Ben öyle yerini gördüm ki elma kokusuna Azrail yeylerler, fareyle deniz mi ödleri kopar, kaymak gördüler mi mideleri bulanır. Germenikos horoz görmeye, horoz sesi işitmeye dayanamazmış. Bu gariplikler insanın içindeki gizli bir dertten olabilir ama erkenden çaresine bakılırsa bunların önüne geçilebilir sınırım. Ben kendi hesabıma bunlardan gördüğüm eğitim yoluyla kurtuldum ama bu iş pek kolay olmadı. Şimdi bir adam başka her türlü yiyecek içeceği iştahım açıktır. Vücut daha kıvrakken kendi alışkanlıklara, gereklere göre eğip, eğilip bükülmelidir. Biz delikanlı iştahının ve iradesinin dizginlerini tutabilmek koşuluyla bırakın her ulustan, her çeşitten insanlar ve ahbaplarla düşsün kalksın, hatta gerekirse taşkınlık, serserilik de etsin. Herkes gibi yetişsin, her şeyi yapabilsin ama yalnız iyi şeyleri severek yapsın. Kalitenesin, Büyük İskender kadar içmeye razı olmayıp bu yüzden kralın gözünden düşmesini filozoflar bile iyi görmemişlerdir. İnsan kralı ile gülüp eğlenmeli, cümbüş etmeli. Hatta ben bir delikanlının cümbüşlerde arkadaşlarından daha canlı, daha dayanıklı olmasını isterim. İnsan kötü şeyleri bilmediği, beceremediği için değil, canı istemediği için yapmamalı. Kötülük etmeyi istememek başka, bilmemek başkadır. Seneca. Fransa'da her türlü taşkınlıktan uzak kalmış bir baya, kibar bir mecliste kralın Almanya'daki işlerini görürken kaç kez sarhoş olmak zorunda kaldınız diye sordum. Buna itifat olsun diye sormuştum. O da öyle aldı ve üç defa sarhoş olduğunu söyleyerek üçünün de hikayesini anlattı. İçki içmemek yüzünden Almanlar arasında çok sıkıntı çekmiş olanları bilirim. Alkibiyadesin bulunmaz yaratılışına hayran olduğumu çok kez söylemişimdir. Alkibiyades hiç sağlığı bozulmadan her türlü hayata kolayca girer çıkar. Gün olur İranlılardan daha süslü, daha görkemli. Gün olur Lakame'nin Niyonalardan daha içine kapalı, daha tok gözlüdür. Isparta'da her zevke terhis, İyonya'da her zevke düşkündür. Aristopata her kılık, her baht yakışır. Horatius İnsan aklı Belki ödeki varlıklarda görüldüğü gibi insanlar içinde doğal yasalar vardır ama bizde kaybolup gitmiştir. Çünkü şu mübarek insan aklı her yere karışıp düzen vermeye, komuta etmeye kalkmış, dünyanın yüzünü kendi büyük iddiaları, kararsız görüşleriyle bulandırmış, karma karışık etmiş. Gerçekten bizim olan hiçbir şey kalmamıştır, bizim dediğimiz yapma bir şeydir. Çiçero. İnsanlar her şeyi başka gö gözler, başka başka düşüncelerle görürler. Düşünce ayırdıklarının asıl nedeni budur. Aynı şeyin bir ulus, bir yüzüne. Bir ulus başka bir yüzüne bakar ve o yüzünde durur. Bir insanın babasını yemesinden daha korkunç bir şey düşünülemez ama eskiden bazı kavimlerde bu adet varmış. Hem de bunu saygı ve sevgilerinden yaparlarmış. İsterlermiş ki ölü böylelikle en uygun, en onurlu bir mezara gömülsün. Vücutları ve anıları içlerine, ta iliklerine yerleşsin. Babaları sindirme ve üzümseme yoluyla kendi diri bedenlerine karışıp yeniden yaşasın. Böyle bir boş inancı, iliklerinde ve damarlarında taşıyan insanlar için anasını babasını topraklarda türüdüp kurtlara yedirmenin ne korkunç günahlardan biri sayılacağını kestirmek zor değildir. Rukurgos, hırsızlığa bir taraftan bakmış, kongrusunun malını habersizce aşıran bir adamın gösterdiği çevikliğe, çabukluğa, cüret ve ustalığa değer vermiş. Herkesin kendi malını daha iyi korumaya çalışması da ulus için hayırlı olur diye düşünmüş, hem saldırmayı hem korunmayı öğreten bu iki tarafla eğitimi askerlik bakımından yararlı görmüş, ulusuna vermek istediği başlıca bilgi ve değer de askerlik olduğu için başkalarının malını çalmaktan doğacak olan karışıklıkları, haksızlıkları hesaba katmamış. Kral Dionysos Platon'a İran işi uzun damalı ve kokulu bir elbise hediye etmiş. Platon ben erkeğim kadın elbisesi giymek istemem diyerek almamış. Ama Aristippos almış ve demiş ki insan ne giyerse giysin erkekse yine de erkektir. Yine Dionysos Aristippos'un yüzüne tükürmüş. Aristippos aldırmamış dostları bu küçüklüğünü yüzüne vurduğu zaman onlara ne olur demiş. Balıkçılar da ufacık bir balık tutmak için tepeden tırnağa deniz suyuyla ile ıslanmaya pekala katlanıyorlar. Diyojen, lahanalarını yıkarken yanından geçen Aritipo ''Lahana ile yaşamasını bilseydin, bir zalime dalkavukluk etmezdin.'' demiş. O da ona, ''İnsanlar arasında yaşamayı bilseydin, böyle lahana yıkamazdın.'' diye cevap vermiş. Bakın akıl ayrı ayrı görüşleri insana nasıl kabul ettiriyor. İki kutlu bir çömlek ister sağından tut ister solundan. Bana meskin olan toprak sende savaş belirtileri var. Savaşa hazırlanıyor bu sürüler bu atlar. Ama biz bunların sabana koşulduğunu da gördük. Aynı boyundurukta yürüdüklerini de. Barış umudumuz yok olmuş değil yine. Virgilius Solana Oğlunun ölümünde güçsüz ve yararsız gözyaşları dökmeyin doğru olmadığını söylemişler. Güçsüz ve yararsız oldukları için dökülmeleri daha iyi ya, demiş. Sokrat'ın karısı, ah bu insafsız yargıçlar seni haksız yere öldürüyorlar diye ağlayıp sızlanırken Sokrat, ya haklı olarak öldürseler daha mı iyi olurdu, demiş. Biz kulaklarımızı süs içindeleriz. Yunanlılarda ise bu kölelik belirtisidir. Biz kırılarımızla gizli gizli sevişeriz, Amerika yerlileri ise bu işi ulu orta yaparlarmış. İskitler yabancıları tapınaklarından kesip kurban ederlermiş, başka kavimlerde ise tapınağa gire, girene dokunulmaz. Böyle azgınlıkları vardır halkın, her ülke nefret eder komşusunun tanrılarından ve inanır gerçekliğine yalnız kendi tanrılarının. Juvenalis Cinsel yanımız Tanrılar der Platon, bize buyruk dinlemez ve zorbe bir organ vermişler, azgın bir hayvan gibidir bu organ, amansız iştahıyla her şeyi kendine kul etmeye kalkışır, kadınlarda da öyle obur doymak bilmez bir hayvandır o, zamanında yiyeceği verilmezse deliye döner, beklemek bilmez, bedenlerini kudurtur, damarlarını tıkar, soluklarını keser, türlü dertlere yol açar, ta ki ortak arzunun meyvesini işlerine çeksinler rahimlerinin, dibi bol bol sulanmış tohumlanmış olsun. Yasa korucularımız bunu böylece bilip ona göre gerektiğini düşünmelidirler. Cinsel gerçeğin erkenden öğretilmesi daha iffetli ve daha verimli olmasını sağlar, yoksa herkes onu hayal gücünün keyfine ve ateşine göre bulmaya kalkar. Kimi kadınlar arzu ve umut peşinde, gerçeğin yerine ondan kat kat daha acayip olmayacak şeyler koyarlar. Platon bunları düşünmemiş midir, kadın, erkek, yaşlı, genç, herkesin jimnastik yaparken birbirini çıplak görmesini isterken. Erkekleri hep çıplak gören kızıl kadınlar hiç olmazsa göz duygularını soğutmuş oluyorlar. Büyük Peru krallığında kadınlar bel yerinden aşağısına öne yırtmaçlı bir kumaş sararlar. Öyle dardır ki bu etek ne kadar edepli olmakta isteseler her adım atışlarında edep yerleri gözükür. ...gerçi kadınların bunu erkekleri kendilerine çekmek için yaptıklarına... ...çünkü o ülkede erkeklerin kendi cinslerine düşkün olduklarını söylerler... ...ama şu da denilebilir ki... ...bunu yapmakla kaybettikleri kazandıklarından fazladır... ...çünkü tam bir açlık... ...hiç değilse gözle doyurulan bir açlıktan daha zorludur... da der ki... ...namuslu bir kadın için çıplak bir erkek bir resimden fazla bir şey değildir... ...Lakademonyalı kadınlar ki evliyken bizim kızlarımızdan daha bakireydiler her gün şehirlerinin delikanlılarını çıplak güreşir yarışırken görüyorlardı kendileri de yürürken bacaklarını kapamaya pek önem vermiyorlardı çünkü Platon'un dediği gibi namusları uzun eteksiz yeterince örtüyordu onları ama Agustinios'un sözüne ettiği bir takım adamlar çıplaklığı öyle akıl dışı bir baştan çıkarma gücü olarak görmüşler ki kadınların mahşer günü kendi cinsellikleriyle mi yoksa o kutsal ülkede bizi baştan çıkarmamak için erkek olarak mı dirileceklerinden kuşkuya düşmüşler. Kadınları türlü yollardan aldatıp hazırlıyoruz kısacası. Durmadan hayallerini coşturuyor, dürtüklüyoruz sonra da dişiliklerine lanet okuyoruz. Doğrusunu söyleyelim. Biz erkeklerin hemen hepsi kendi günahlarından çok karısının günahından gelecek ayıptan korkar. Kendi vicdanından çok karısının vicdanı üstüne titrer. Aman ne fedakarlık! Tek karısı ondan daha iffetli kalsın da hırsız olmaya, yemin bozmaya karısının adam öldürmesine, aporoz edilmesine razıdır herkes. ne haksızca değerlendirmek bu. Kadınlar da, biz de cinsel taşkınlıktan daha zararlı, daha insanlık dışı bin bir haksızlığa düşebiliriz. Ama kötülükleri doğaya göre değil, kendi çıkarımıza göre ölçüyoruz. Bu yüzden de tutarsız türlü biçimler alıyor kötülükler. Ahlak kurallarımızın sertliği, kadınların cinsel düşkünlüğünü doğal niteliklerini aşan daha azgın, daha sapık bir hale getiriyor. Ve böylece düşkünlüğün sonuçları nedenlerinden daha kötü oluyor. Bilmem Sezarım, İskender'in kazandıkları savaşlar daha mı çetin olmuştur genç ve güzel bir kadının, bizim gibi beslenen gün ışığına dünyaya açılan bunca ters örnekler gördükçe gören, durmadan azgın saldırılara uğrayan bir kadının iffetini savunmasından. Hiçbir kuşatma, bu dayatmadan daha metanetli, daha çetin olamaz. Ömrü boyunca zırh taşımak bir bakirelik perdesini taşımaktan daha kolaydır ve bakireliğini tanrıya adamak, Fedakarlıkların en zoru olduğu için en yücesi sayılır. Şeytanın gücü beldedir, der, ermiş Hiranemius. İnsanın durumu Benim işim gücüm kendimi incelemek. Yapacak başka işim de yok zaten. Bakıyorum da öyle çürük taraflarım var ki söylemeye zor varıyor dilim. Sağlam oturaklı neyim var. Her an sendeleyip düşebilirim. Gözlerim bir şöyle görüyor, bir böyle, açken başka adamım sanki, yenekten sonra başka. Keyfim yerindeyse, havada güzelse, kötü kişi değilim. Ama bir nasır canımı yakmaya görsün atık suratlı, aksi, yanına yaklaşılmaz bir adam olurum. Aynı atın yürüyüşü, bir rahat gelir bana, bir rahatsız. Aynı yolu, bir uzun bulurum, bir kısa. Aynı biçim, bir hoşuma gider, bir zıttıma. Bir gün her işe yatkınım, bir başka gün hiçbir şey gelmez elinden. Bugün sevindiğim şeye yarın üzülebilirim, içimde durmadan değişen, eli havca sığmayan bir sürü duygu. Kara kara düşünceler derken bir öfke, ağlamaklı bir birden bile taşkın bir sevinç. Kitapları karıştırırken bakarım, dün içinde türlü güzellikler bulduğum, oldukça coştuğum bir yer, bugün bir şey demez olmuş bana. Eviririm, çeviririm, orasını burasını okurum, nafile. O sayfalar boşalmış, yabancılaşmıştır artık benim için. Kendi yazılarımda bile her zaman ilk duyduğum düşündüğüm şeyleri bulamam. Burada ne demek istemişim acaba derim. Değiştiririm çok kez ve yitirdiğin ilk anlamın yerine ondan değersiz bir yenisini koyduğum olur. Aynı yolda bir gider bir gelirim. Düşüncem her zaman ileri götürmüyor beni bir o yana bir bu yana yalpalıyor gelişi güzel. Hafif bir tekne gibi azgın fırtınanın denizde bastırdığı. Katulus çok kez başıma gelmiştir. Oyun olsun diye kendi düşüncemin tam tersini savunayım derken kafam o tarafa öylesine kendini vermiş bağlanmıştır ki kendi düşüncemi yersiz bulmaya başlayıp bırakmışımdır. Eğildiğim yere sürükleniveriyorum. Ağırlığım beni oradan yana düşürüyormuş gibi. Kendi içine bakan herkes de bunları söyleyebilir aşağı yukarı. Kürsüde konuşanlar bilir, konuşurken duydukları heyecan onları inanmadıkları şeye inandırır. Soğukkanlı, sakin zamanınızda hiç de bağlı olmadığımız bir düşünceyi öfkeli anlarımızda nasıl benimser, ne candan ne taşkınca savunuruz. Bir avukata davanızı anlatın yalnızca, size ikircikli, kararsız laflar eder. Bakarsınız bu adam sizin hakkınızı da savunabilir. Karşı tarafında ama bol para verin, davanıza bir tutunsun, sizi kazandırmak istesin. Bakın o zaman nasıl aklı da bilgisi de sizden yana olur, hem de ne coşkunlukla. Kafasında birdenbire doğrunun şimşeği akmış, yepyeni bir ışıkla aydınlanmış, davanıza gerçekten inanmış, bağlanmıştır. Önceleri vardır ki, dostları arasında serbestçe düşünürken kıllarını kıpırdatmayan bir düşünce uğruna, mahkemede yargıcın sertliğini içererek, Bina'da kapılarak ya da şöhretlerini yitirmek korkusuyla ateş alev kesilirler. Özgürlük üstüne Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, Kore Hindistan'ın bir köşesini bana yasak etseler, dünyanın tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak istemem. Orada pineklemektense alır başımı, havası toprağa bana açık bir yere giderim. Hey Allah'ım! Çekilir şey mi... Ülkenin bir ucuna çivilenip kalmak. Niceleri yasalarımıza aykırılık ettiler diye kentlere, alanlara, herkesin gidip geldiği yollara uğrayamadan yaşayabiliyorlar. Benim hizmet ettiğim yasalar, küçük parmağımı bile köle etmeye kalksalar, nereye olsa gider başka yasalar arardım. Cimrilik bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür. Mutluluk Büyük İskender'in dalkalıkları onu Zeus'un oğlu olduğuna inandırmışlar. Bir gün yaralanıp da yarasından kan aktığını görünce buna ne diyeceksiniz bakalım demiş. Kıp kızıl, mis gibi insan kanı değil mi bu? Homeros'un destanlarında tanrıların yarasından akan kan hiç de böyle değildir. Şair Hermedoros, Antigonos'u öven şiirlerinde ona Güneş'in oğlu diyormuş. Antigonos, oturağımı döken adam. Benim güneşin oğlu olmadığımı çok iyi bilir demiş. İnsan her yerde hep o insandır. Ve bir insanın özünde soyluluk olmadı mı, dünyanın tacını giyse yine çıplak kalır. Kızlar aldı çevresini, güller bitse bastığı yerde. Persius. Ruhu kaba ve duygusuz olan için bütün bunlar neye yarar? İnsanın sağlığı ve düşüncesi yerinde değilse, hazdan mutluluktan da bir şey anlamaz de göre değişir bir şeyin değeri. Zarar görürse kötüdür, yarar görürse iyi. Terentius Talih insana bütün nimetlerini verse, onları tadabilecek bir ruh gerekir. Bizi mutlu eden bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varmaktır. Ev, mal, mülk, yığınla tunç ve altın. Yarasına merhem olmaz vücudunda ruhunda dert olan adamın. Eldeki nimetleri tadabilmesi için keyfi yerinde olmalı insanın. Evbart neye yarar, dertli, korkulu olana? Gözleri çipilli olan ne yapsın tabloyu? Damlalı hasta neden gitsin hamama? Horatius Nasıl deli pas tutmuş bir adam, Yunan şarabının tadından bir şey anlamazsa, nasıl bir at üzerindeki zengin kuşumların farkında olmazsa, vurdum duymaz zevksiz bir ahmak da içinde yaşadığı nimetlerin tadına varamaz. Platon da der ki, sağlık, Güzellik, güç, zenginlik ve bütün bu iyi dediğimiz şeyler insanın doğasına ne kadar yaraşırsa, eğicisine de o kadar yaraşmaz, kötü dediğimiz şeyler de tersine. Ruhta ve bedende rahatlık olmadıkça, döşek rahat olmuş neye yarar? Vücudumuza bir iğne, ruhumuza bir dert girdi mi, dünyalar bizim de olsa rahatımız kaçar. Kumsancıları bir başladı mı, insan ne kadar devletli, haşmetli de olsa, tacını, tahtını, saraylarını unutmaz mı? Altına, gümüşe, gömülü de olsa. tivilius. Bir kral öfkelendiği zaman krallığı onu kızdırmaktan, sararmaktan, deli gibi dişlerini... Öfkelendiği zaman krallığı onu kızdırmaktan, sararmaktan, deli gibi dişlerini ki zaman krallığı onu kızdırmaktan, sararmaktan, deli gibi dişlenir. Nietzsche zaman krallığı onu üçüncü fasetin B10'un denemeler sayfa 142. Bir kral öfkelendiği zaman krallığı onu kızdırmaktan, sararmaktan, deli gibi dişlerini göçürdürmekten koruyabilir mi? Kral kafalı ve iyi yaradılışına bir adamsa mutluluğuna krallığının kattığı pek azdır. İyiden iyi, ciğerlerin, ayakların sağlamsa, kralların hazineleri daha fazla mutlu edemez seni. Horatius Tacın tahtın yalancı, aldatıcı şeyler olduğunu görür. Hatta belki de kral Selekus gibi düşünerek der ki, hükümdar asasının ne kadar ağır olduğunu bilen, onu yolda bulsa elini sürmez, geçer. Sülekülis bununla iyi bir krala düşen ödevlerin ne büyük ne ezici olduğunu söylemek istiyordu. Gerçekten başkalarını düzene sokmak az iş değildir. Kendi kendimize düzen vermenin ne kadar güç olduğunu biliriz. İnsanlara komuta etmek pek rahat bir iş gibi görünür ama ben kendi hesabıma insan kafasının ne kadar güçsüz, yeni ve belirsiz şeyler arasında doğruyu bulmanın ne kadar güç olduğunu gördükten sonra şu kanıya vardım ki başkalarının ardından gitmek, önde gitmekten çok daha kolay, daha hoştur. Kizin hiçbir yolda yürümek ve yalnız kendi hayatından sorumlu olmak ruh için büyük bir rahatlıktır. Öyleyse sessizce boyun eğmek devletin dümenini tutmaktan iyidir. Lucretius. Kaldı ki, "Key, revin" dediği gibi insanın komuta etmeye hakkı olması için komuta ettiklerinden daha değerli olması gerekir. Ama Senophanes'in anlattığına göre kral Hieron daha ileri giderek diyor ki, krallar beden hazlarını bile herkes kadar tadabilecek halde değillerdir. Çünkü rahatlık ve kolaylık onlara bu hazlardan bizim duyduğumuz acıyla karışık tadı mayhoşluğu tattırmaz. Fazla yüz bulan, her dediğini yaptıran aşk, beskinlik verir. İyi bir yemeği fazla kaçırmak da mideyi bozar. Ovidius. Ulluk kadar insanı sıkan, usandıran şey yoktur. Karşısında 300 kadını birden buyruğuna hazır gören bir adam da istek mi kalır? Büyük sultanın sarayında da öyleymiş. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsediliyor. Onun atalarından biri de ava giderken beraberinde en az yedi bin şahinci götürürmüş. Böyle bir avın anlamı ve tadı acaba neresindeydi? Ölüm. Madem ki ölümün önüne geçilemez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrat'a, 30 zalimler seni ölüme mahkum ettiler dedikleri zaman, doğada onları demiş. Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek ne budalalık. Nasıl doğuşumuz bizim için her şeyin doğuşu olduysa, ölümümüz de her şeyin ölümü olacak. Öyleyse, yüzyıl daha yaşayamayacağız diye ağlamak, Yüz yıl önce yaşayamadığımıza ağlamak kadar deliliktir. Ölüm başka bir hayatın kaynağıdır. Bu hayata gelir, kendi ağladık, eziyet çektik, bu hayata da eski şeklimizden soyunarak girdik. Başımıza bir kez gelen şey, büyük bir dert sayılamaz, bir an olup biten bir şey için bu kadar zaman korku çekmek akıl kârı Ölüm uzun ömürle kısa ömür arasındaki ayrımı kaldırır, çünkü yaşamayanlar için zamanın uzunu kısası yoktur. Aristo, Hipanis ırmağının suları üstünde bir tek gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Bu hayvanlardan sabah saat sekizinde ölen genç, akşamın beşinde ölen yaşlı ölmüş sayılır. Bu kadarcık bir ömrün bahtsızını hesaplamak hangimize gülünç gelmez. Ama sonsuzluğun yanında dağların, ırmakların... Yıldızların, ağaçların, hatta bazı hayvanların ömrü yanında bizim hayatımızın uzunluğu kıtası da o kadar gülünçtür. Doğa bunu böyle istiyor. Bize diyor ki, bu dünyaya nasıl geldiyseniz öylece çıkıp gidin. Ölümden hayata geçerken duymadığınız kaygıyı hayattan ölüme geçerken de duymayın. Ölümünüz varlık düzeninin, dünya hayatının koşullarından biridir. İnsanlar yaşatarak yaşar birbirini. Ve hayat meşalesini birbirine devreder koşucular gibi. Lucretius Hayat bir işinize yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse, onu yitirmekten ne korkuyorsunuz? Daha yaşayıp da ne yapacaksınız? Sizin hatırınız için evrenin bu güzel düzeni değiştirecek değilim ya, ölmek yaratılışınızın koşuludur. Ölüm sizin mayanızdadır. Ondan kaçmak, kendi kendinizden kaçmaktır. Sizin bu tadını çıkardığınız varlıkta hayat kadar ölümün de yeri vardır. Dünyaya geldiğiniz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarsınız. Bize verdiği hayatı kemirmeye başlar ilk saatimiz. Feneca Doğumla ölüm başlar, son günümüz ilkinin sonucudur. Manilius Yaşadığınız her an, hayattan eksilmiş, harcanmış bir andır. Ömrünüzün her günkü işi ölüm evini kurmaktır. Hayatın içindeyken ölümün de içindesiniz. Çünkü hayattan çıkınca ölümden de çıkmış olursunuz. Ya da şöyle diyelim, hayattan sonra ölümdesiniz ama hayattayken ölmektesiniz. Ölümün ölmekte olana ettiği ise ölmüş olana ettiğinden daha acı, daha derin, daha can yakıcıdır. Hayattan edeceğiniz karı ettiyseniz, doya doya yaşadıysanız güle güle gidin. Niçin hayat sofrasında karnı doymuş bir çağrılı gibi kalkıp gidemiyorsun? ''Niçin günlerine yine sefaret içinde yaşanacak, yine boşuna geçecek, başka günler katmak istiyorsun?'' Lucretius ''Hayat kendiliğinden ne iyi ne kötüdür. Ona iyiliği kötülüğü katan sizsiniz. Bir gün yaşadıysanız her şeyi görmüş sayılırsınız. Bir gün bütün günlerin eşidir. Başka bir gündüz, başka bir gece yok ki. Atalarınızın gördüğü, torunlarınızın göreceği hep bu güneş, bu ay, bu yıldızlar, bu düzendir.'' Babalarınız başka türlüsünü görmedi, torunlarınız başka türlüsünü görmeyecek. Lütfetiyiz. Benim komediyam, bütün perdeleri ve sahneleriyle iyi bir yılda oynanır biter. Dört mevsimin nasıl geçtiğine bir bakarsınız, dünyanın çocukluğunu, gençliğini, olgunluğunu ve yaşlılığını onlar da görürsünüz. Dünyanın oyunu bu kadardır. Mevsimler bitti mi? Yeniden başlamaktan başka bir marifet gösteremez. Bu hep böyle gelmiş, böyle gidecek. İnsan kendini saran çemberin içinde döner durur. Lucretius Yıl hep kendi izlerini üstünde dolanır. Virgilius Dünyayı bize bırakıp gidenler gibi, siz de başkalarına bırakıp gidin. Hep eşit oluşunuz, benim adaletimin esasıdır. Herkesin bağlı olduğu koşullara bağlı olmaktan kim yerine bilir? Hem sonra ne kadar yaşarsanız yaşayın, ölümde geçireceğiniz zamanı değiştiremezsiniz. Ölümden ötesi hep birdir. Beşikteyken öl, ölseydiniz, o korktuğunuz mezarın içinde yine o zaman, o kadar zaman kalacaktınız. Kaç yüz yaşarsanız yaşayın, ölüm yine sonsuz olacaktır. Lucretius Zaten ben sizi öyle bir hale koyacağım ki, artık hiçbir acı duymayacaksınız. Bilmiyorsunuz musunuz ki, öldükten sonra başka bir Benliğiniz sağ kalıp sizin ölümünüze yanmayacak, ölümünüzün başucunda durup ağlamayacak. Lucretius Bu doymadığınız hayatı artık aramaz olacaksınız. O zaman ne hayatı ararız ne de kendimizi, varlığımızdan hiçbir şeye özlemimiz kalmaz. Lucretius Hiçten daha az bir şey olsaydı ölüm hiçten daha az korkulacak bir şeydir denilebilir. Ölüm size ne kötülük kötülük eder ne ölürken, saken etmez çünkü hayattasınız, ölürken etmez çünkü hayatta değilsiniz. Hiç kimse yaşamından önce ölmüş sayılmaz, çünkü sizden arta kalan zamanda, sizden önceki zaman gibi sizin değildir. Ondan da bir şey yitirmiş olmuyorsunuz. Bizden önce geçmiş zamanları düşün, bizim için onlar yokmuş gibidir. Lucretius Hayatınız nerede biterse orada tamam olmuştur. Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Öyle uzun yaşamışlar var ki, pek az yaşamışlardır. Şunu anlamakta geç kalmayın, doya doya yaşamak yılların çokluğuna değil, sizin gücünüze bağlıdır. Her gün gittiğiniz yere hiçbir gün varmayacağınızı mı sanıyorsunuz? Avunabilmek için eş dost istiyorsanız, herkes de sizin gittiğiniz yere gitmiyor mu? ömrün bitince her şey de seninle yok olacak herkes aynı akışın içinde sürüklenmiyor mu sizinle birlikte yaşlanmayan bir şey var mı sizin öldüğünüz anda binlerce insan binlerce hayvan binlerce başka varlık daha ölmüyor mu madem geri dönemezsiniz niçin kaçıyorsunuz birçok insanların ölmekle dertlerinden kurtulduğunu görmüşsünüzdür ama kimsenin ölmekle daha kötü olduğunu gördünüz mü kendi görmediğiniz Başkasından da duymadığınız bir şeye kötü demek ne büyük saflık. Niçin benden ve kederden yakınıyorsunuz? Size kötülük mü ediyorum ben? Siz mi beni yöneteceksiniz, ben mi sizi? Öldüğünüz zaman yaşınızı doldurmamış da olsanız, hayatınızı doldurmamış oluyorsunuz. İnsanın küçüğü de büyüğü gibi bir insandır. İnsanların ne kendileri ne de hayatları arşınla ölçülemez. Kiron, babası Saturnus'dan, Zaman ve süre tanrısından ölümsüzlüğün koşullarını öğrenince ölümsüz olmak istememiş. Sonsuz bir hayatın ne çekilmez olacağını bir düşünün. Ölüm olmasaydı sizi ondan yoksun ettim diye bana lanet edecektiniz. Hayatınıza mahsus biraz acılık kattım. Ne hayattan ne de ölümden kaçmaksızın benim istediğim bir ölçüyle yaşayabilmeniz için hayata ve ölüme tatlı ile acı arasında bir kıvam verdim. İlk bilgeniz olan Thales'e, Yaşamakla ölmenin bir olduğunu öğrettim. Birisi ona madem yaşamak boş, niçin ölmüyorsun diye sormuş. O da ikisi bir de onun için diye cevap vermiş. Su, hava, toprak, ateş ve benim bu yapımın diğer bütün öğeleri hem yaşamanıza hem ölmenize yol açarlar. Son gününüzden niçin bu kadar korkuyorsunuz? O gün sizi öldürmede öteki günlerinizden daha fazla bir iş görmüyorum ki. Yorgunluğu yapan son adım değildir. Son adımda yorgunluk yalnızca ortaya çıkar. Bütün günler ölüme gider, son gün varır. İşte dua anamızın bize verdiği güzel öğütler. Çok kez düşünmüşümdür acaba niçin savaşlarda kendi ölümümüzde, başkalarının ölümü de bize evlerimizdeki ölümden çok daha az korkunç gelir. Öyle olmasaydı ordu hekimlerle, ağlayıp süzleyenlerle dolardı. Acaba niçin ölüm her yerde... Aynı olduğu halde köylüler ve yoksul insanlar ona çok daha metin bir ruhla katlanırlar. Ben öyle sanıyorum ki bizi korkutan ölümden çok bizim cenaze alaylarıyla asık suratlarla ölüme verdiğimiz korkunç durumdur. Çocuklar sevdiklerini bile maske takmış görünce korkarlar. Biz de öyle. İnsanların ve her şeyin yüzünden maskeyi çıkarıp atmalıyız. Yaşayan Ölüler Bir yasa vardır. Hükümdarın gördükleri işlerin ölümlerinden sonra yargılanmasını ister. Ölülerle ilgili yasalar arasında bana en sağlam görünenlerden biri budur. Hükümdar yasaların sahibi değilse bile yol arkadaşıdır. Adaletin sağken kendisine vurmadığı yumruğu, ününe ve mirasçılarına kalan servete vurması haklıdır. Ün ve mal çok kez hayattan üstün tutulan şeylerdir. Bu yasayı töre haline sokmuş olan uluslar yararını görmüşlerdir. Kötü krallarla bir arada anılmak istemeyen bütün iyi krallar da bu yasadan hoşnutturlar. Bütün kralların buyruğunu dinlemek boynumuzun borcudur. Çünkü gördükleri iş gereği bunu bizden istemeye hakları vardır. Ama saygı ve sevgimizi ancak değerleriyle kazanabilirler. Toplumun düzeni bozulmasın diye sabredelim, kusurlarını saklama küçüklüğüne katlanalım, zararlı olmayan işlerde bize düşen yardımı edelim bunu anlarım. Ama ödevimiz bitince, adalet ve özgürlük adına gerçek duygularımızı anlatmalıyız. Kusurlarını çok iyi bildiğimiz bir krala, dürüst vatandaş olarak nasıl bağlı kaldığımızı göstermeliyiz. Bunu yapmazsak, gelecek kuşakları çok yararlı bir dersten yoksun etmiş oluruz. Kötü bir kralı bir de iyilik ettiği için hayırlı anarsak, büyük bir doğruluğun zararına, küçük bir doğruluğa hizmet etmiş oluruz. Titus Livius'un dediği doğrudur kralların ekmeğini yemiş olanlar onları hep ölküsüz övgülerle anarlar. Her biri kendi kralını göklere çıkarır, en büyük değerleri onda görür. Toplum düzenleri o kadar sağlam olan, lakedemen yoluların pek yapmacık bir törenleri vardır, hiç hoşuma gitmez. Kralların ölümünden halk her tarafta kadın erkek karma karışık alınlarını kanatır, bağıra bağıra ağlaşır, ölen kralın kralların en iyisi olduğunu söylermiş. Her şeyi kurcalayan Aristoteles Solun'un, kimseye ölümünden önce mutlu denemez sözü üzerinde duruyor ve iyi yaşamış, iyi ölmüş insan adı kötüye çıkarsa, çoluğu çocuğu yoksulluğa düşerse mutlu sayılabilir mi diye soruyor. Yaşadığımız sürece gönlümüzün istediğini yapabiliyoruz ama hayattan ayrılınca artık kendimizle hiçbir ilişkimiz kalmıyor. Solun'a şöyle demek daha doğru olurdu. Madem ki insan ancak öldükten sonra mutlu sayılabilir, öyleyse hiçbir zaman mutlu olamaz. Bernardo Ginescu'nun Rancon şatosunu kuşattığı sırada ölmüş. Şatodakiler teslim olunca şatonun anahtarlarını Bernardo Ginescu'nun cesedi üstüne koymaya zorlanmışlar. Venedik ordusunun komutanı Bertelmi savaşta ölünce cesedini Venedik'e götürmek için düşmandan Verona topraklarından geçme izni istemeyi düşünmüşler ama Theodor Travos buna razı olmamış. Verona'dan cesedi savaşarak zorla geçirmiş, hayatında düşmandan hiç korkmamış bir adamın ölüyken korkar gibi görünmesi doğru olmaz demiş. Eski Önan yasalarına göre de düşmandan bir ölüyü gömmek için geri istemek zaferden vazgeçmek olur. O zaferle artık övünlemezmiş. Bu işte kazanan yalnız cesedi istenen adam olurmuş. Korintolüsları apaçık gelmiş olan Nikeas zaferi bu yüzden yitiriyor. Agacilios da tersine boğatalıları karşı zor kazanabileceği bir zaferi bu yüzden kazanıveriyor. Bu adetler bize garip görünüyor ama insanlar her çağda kendilerini hayatın ötesinde de düşünmekten geri kalmamışlar. Hatta Tanrı yardımının kendilerinden kalacak parçalara bile inmeye devam edeceğine inanmışlar ki uzun boylu anlatmaya gerek görmüyorum. İngiltere Kralı Edward, İskoçya Kralı Robert'la giriştiği savaşlarda kendi bulundukça işlerin hep iyi gittiğini, savaşı mutlaka kazanıldığını denemiş. Ölürken oğluna törenle yemin ettirmiş ki cesedini kaynatacak, etini kemiğinden ayıracak, etini gömecek, kemiklerini saklayıp her İskoçya'ya savaşa gittiği zaman yanında götürecek. Bazı Amerika yerlileri İspanyollara karşı savaşırken üzerlerinde vaktiyle zafer kazanmış yiğitlerinden birinin kemiklerini taşırlarmış. Bazıları da savaşta ölmüş yiğitlerinin cesedini her gittiği yere götürür, onunla bahtlarının daha açık olacağına, ondan cesaret alacaklarına inanırlarmış. İlk, ilk örneklerde ölüm, insanların hayattayken gördükleri işlerin ününü sürdürmekle kalıyor. Son örneklerde ise ölüler iş görme gücünü yitirmiyorlar. Kahraman Bayard'ın yaptığı hepsinden iyi, dediği kurşunlardan öleceğini anladığı halde geriye çekilmesini öğütleyenleri dinlememiş, ölüme giderken sırtımı düşmana çevirmek istemem demiş, güç yettiği kadar savaşıp attan düşecek hale gelince yaverinden kendisini bir ağaca dayamasını ama yüzünün düşmana karşı durmasını istemiş ve öylece ölmüş. Yukarıdaki örneklerin hiçbirinden aşağı kalmayan bir tane daha anlatacağım. Kral Filip'in dedesinin babası Maximilian birçok büyük değerleri olan bir hükümdardı. Üstelik eşsiz bir vücut güzelliği de vardı. Bir huyu onu öteki krallardan ayırıyordu. Krallar pek önemli işleri çabuk çıkarmak için oturaklarını krallık tahtına çevirdikleri halde o en yakın oda hizmetçisinin bile kendisini hacet yerinde görmesine razı olmazmış. Su dökünürken dört tarafı kapattırır, mahrem yerlerini hekime de başkalarına da göstermekten bir kız gibi kaçınırmış. Konuşurken hiç de sağ solu kollamadığı halde bende de aynı utangaçlık vardır. Dayanılmaz bir ihtiyaç veya arzu beni sürüklemedikçe saklanması adet olmamış organlarımı ve işlerimi bile kimseye göstermem. Ama Maximilian işi o götürmüş ki, vasiyet namesinde öldüğü zaman kendisine don, don giydirilmesi üzerinde önemli durmuş, bir zaman sonra vasiyetine donu giydirecek adamın gözlerinin bağlanması şartını da koydurmuş. Atinalıların işlediği kanlı bir haksızlık aklıma geldikçe, en doğal ve en haklı egemenlik olduğuna inandığım halk egemenliğine düşman olasım gelir. Lakedemonyalıların karşı, Eşini görmedikleri bir deniz zaferi kazanıp dönen kahraman komutanlarını sorgusuz sualsiz ölüme mahkum ediyorlar. Nedeni de şu. Zaferden sonra gemiler hemen geri dönüp ölülerini arayacak yerde savaşın gereklerine uyarak düşmanın peşine düşmüşler. Diometon'un bu arada gösterdiği büyüklük Atinalıların haksızlığına insanı büsbütün isyan ettiriyor. Ölüme hüküm giyenlerden askerliğiyle de devlet adamlığıyla da ün kazanmış değerli bir komutan olan Diomedon, idam kararını dinledikten sonra öne atılıp rahatça konuşmak fırsatını buluyor, bu fırsatı kullanıp uğradığı haksızlığa karşı kendini savunacak yerde ölüm kararını verenlerin sağlığına dua ediyor, kendinin ve arkadaşlarının bu kadar büyük bir zaferden sonraki dileklerini kabul etmeyen Atinalılara tanrılarının öfkelenmemesini, bu kararın haklarında hayırlı olmasını diliyor. Başka bir şey söylemeden, pazarlık etmeden ölüme doğru mertçe yürüyor. Talih birkaç yıl sonra bu haksızlığı aynı yoldan cezalandırıyor. Atinalıların deniz kuvvetleri komutanı Kabraz, Isparta amirali Mollesi, Naxos adasında yenmişken öncekilerin kötü sonuna uğramak korkusuyla zaferi sonuna vardıramıyor. Denizdeki ölüleri toplamaya uğraşırken bir sürü düşman yakayı kurtarıyor ve az sonra bu boş inanç Atinalıları, Atinalılara pek pahalıya mal oluyor. Bir başkası da cansız insan bedenine dinleme duygusu veriyor yeniden. Ölünce nereye mi gideceksin? Doğmayanların yanına, feneka. Ne mazar, ne rahat bir liman ki dinlensin orada, yaşamaktan yorulmuş insanın bedeni. Enius. Doğada da. Buna benzer bir durum görülüyor. Birçok ölü nesneler hayata gizliden gizliye bağlı kalıyor. Mahzendeki şarap mevsimlere göre asma ile birlikte bazı değişmelere uğruyor. Tuzlanmış av etlerinin canlı et gibi durumdan duruma geçtiğini, tat değiştirdiğini söylerler. Kökleşen yanılmalar Bir kişinin yanılması bütün halkın yanılmasına yol açar bütün halkın yanılması da sonradan teklerin yanılmasına. Böylece yanlışlık elden geçtikçe gelişir, biçinden biçime girer. O kadar ki işin en uzağındaki tanık, en yakınındakinden daha çok şeyler bilir. Olayı son öğrenen, ilk öğrenenden daha inançlı olur. Buna da şaşılacak bir şey yok. Çünkü insan bir şeye inandı mı, ona başkasını da inandırmayı bir borç sayar. Kolay inandırmak için de anlattığına dilediği gibi düzen vermekten bir şeyler katmaktan çekinmez. Karşısındakinin karşı koyma gücünü kırmak, onun kafasının alabileceğini sandığı gibi konuşmak ister. Paranın saklanılması, kazanılmasından daha zahmetli bir iştir. İnsan ömrü. İnsan ömrünün uzunluk-kısalık ölçülerine akıl erdiremiyorum. Bilginlere bakıyorum, onlar ölçüyü herkesten daha kısa tutuyorlar. Genç katon, kendi kendini öldürmesine engel olmak isteyenlere, ben hayattan vakitsiz ayrıldı diye ayıplanacak bir yaşta değilim demiş. Onu söylerken de 48 yaşındaymış. Katon bu yaşı olgun ve geçkin sayıyor. Gerçekten de bu yaşa ulaşanlar o kadar az ki. Doğal ömür dediğimiz bir süreyi düşünerek, düşünerek bilmem ne kadar yıl daha yaşamak umuduyla avunuruz. Böyle bir umuda nasıl kapılabiliriz ki hiçbirimiz doğanın gerektirdiği sayısız kazaların dışında kalamayız. Tasarladığımız ömür her gün kesilebilir. İhtiyarlığın son basamağında kuvvet tükenmesiyle ölmeyi beklemek, ömrümüze böyle bir son düşünmek ne ham bir hayal. Ölümün bu türlüsünün en olmayacağı, en az görünenidir. Yalnız ona doğal ölüm diyoruz. Sanki kafası yaralıp ölmek, suya düşüp boğulmak, vebaya, zatürreye yakalanmak, doğaya aykırıymış. Her günkü hayatımız bunlarla dolu değilmiş gibi. Bu güzel sözlerle kendimizi aldatmayalım. Her yerde, her zaman insanların çoğunun başına gelen ne ise ona doğal diyelim. Yaştan ölmek binde bir görülen garip durumlardandır. Doğaya da asıl aykırı olan ölüm budur. Çünkü ötesinde başka bir ölüm şekli yoktur. Bize en uzak olan ölüm ulaşılması en zor olanıdır. Yaştan ölüm öyle bir sınırdır ki ondan öteye gidemeyiz. Doğal daha ötesine kimseyi geçirmez. Oraya kadar varmak da bir seçkinliktir. Doğa bu seçkinliği iki, 3, yü, yüzyıl içinde bir tek insana sunar. Yalnız o insan doğum ve ölüm konakları arasındaki sayısız zorlukları engelleri aşabilir. Bana sorarsanız, kendi ulaştığımız yaşı pek az insanın ulaşabileceği bir yaş sanmalıyız. İnsanlar bu yaşa kadar hiçbir engele rastlamadan gelemediklerine göre biz bir hayli ileri gitmişiz demektir. Hani insan hayatının asıl ölçüsü olan belli sınırları aşmışsak daha öteye gitmek umuduna kapılmamalıyız. Başkalarının kurtulamadığı birçok ölümlerden kurtulduğumuza göre talih bizi başkalarından daha fazla korumuş demektir. Bundan sonra da aynı talihin devam etmesini isteyemeyiz. Bizi bu boş umutlara kaptıran biraz da yasalarımızın bir kusuru. Yasalar 25 yaşından önce bir insana malını mülkünü kullanma hakkını vermiyor. Hatta bu yaşa kadar insan kendi hayatının bile doğru sahibi değildir. Agustos 35 yaşından önce yargıçlık hakkı vermeyen eski Roma yasalarından 5 yıl indirmiş 30 yaşında olmayı yeter saymış. Servius Tinsius 47 yaşına... Yaşını geçen askerlerini savaşa gitmekte serbest bırakmış. Ağustos bu yaş basamağını kırk beşe indirmiş. Elli beş, altmış yaşından önce insanları kenara atmak bana doğru görünmüyor. Bence insan işine gücüne devam edebildiği kadar etmeli ama bunun tersini bize erkenden iş verilmemesini yanlış buluyorum. Öylesi vardır ki kendisi on dokuz yaşında dünyanın egemeni olur da başkalarının bir su yolunun yeri üzerinde... Hüküm verebilmesi için en az otuz yaşında olmasını şart koşar. Bana sorarsanız ruhlarımız 20 yaşında ne olabileceklerini belli eder. Bütün yeteneklerini gösterirler. Bu yaşa kadar kudretini açıkça belli etmemiş bir ruhun ondan sonra belli ettiği görülmemiştir. Yaradılışımızdaki değerler en gürbüz ve en güzel durumlarıyla ancak o zaman ortaya çıkabilirler. Dafnililer yaşken batmayan diken bir daha pek batmaz derler. İnsanların geçmişte ve zamanımızda gördükleri her çeşit işlerden benim öğrenebildiklerimi düşününce 30 yaşından önce başarılmış işleri ötekilerden daha fazla görüyorum. Aynı insanın hayatını da alsak öyle görünüyor. Anibal'la büyük rakibi Sikipio için bunu güvenle söyleyebilirim. Bu adamlar hayatlarının yarısından çoğunu gençken kazandıkları ünle geçirdiler. Başkalarının ölçüsüyle büyük adam oldukları yıllarda kendi ölçüleriyle hiç de büyük değillerdi. Ben kendi hesabımı o yaştan sonra ruhça ve bedence kendi gücümün artmayıp eksildiğini ileri değil geri gittiğini sanıyorum. Zamanlarını iyi kullananlarda bilgi ve görgü hayatla birlikte olgunlaşabiliyor ama canlılık, çeviklik, sağlamlık ve daha başka özlü ve önemli değerler tavsiyo geçiyor. Vücut yaşın Ağır yumru altında ezilince makinanın yayları gevşeyince düşünce de sendeliyor. Dilimiz tutulmaya, zihnimiz karışmaya başlıyor. Lucretius. Bazen bir rut, bazen de ruh yaşlılığı nesici oluyor. Kafaları midelerinden ve bacaklarından daha önce zayıf düşenleri çok gördüm. Yaşlılık kendini belli etmediği için çok tehlikeli bir derttir. İnsan bu derde farkına varmadan düşer. Onun için yasaların bizi işte çok tutmasını değil, işe geç almasını yanlış buluyorum. Hayatımızın ne kadar cılız olduğunu, her gün nice delikelerle karşılaştığını düşünüp... ...gençlerin hazırlanma, öğrenme, oyalanma yıllarını pek uzatma, uzatmamalıdır. Rahatsız, gözü doymaz, telaşlı bir zengin, düpediz yoksul kişiden daha zavallı gelir bana. Varlık ve insan Nesnelerden aldığımız görüntüleri yargılamak için... Doğruyu eğriden ayırt edecek bir aracımız olması gerek. Bu aracı doğrulamak için bir kanıtlama yapmamız gerek. Kanıtlamayı doğrulamak için bir araç alın size bir kısır döngü. Kendileri kararsızlıklarla dolu olan duyularımız tartışmamıza son veremediğine, veremeyeceğine göre akla başvurmak zorundayız diyelim. Hiçbir akıl bir başka akla dayanmazlık edemez öyle olunca da akıldan akıla gider dururuz. Hayal gücümüz bilinmedik şeylere ulaşmaz çünkü duyuların aracılığıyla işler, duyularsa kendi dışlarındaki nesneyi değil, yalnızca kendi duyuşlarını kapsarlar. Böyle olunca hayal ve görüntü nesneyi değil, duyuların algısını verir. Bu algı ve nesne ile ayrı ayrı şeylerdir. Öyleyse görüntülerle düşünen nesneden gerçek olandan başka bir şeyle düşünmüyor demektir denilebilir ki duyuların algıları bilinmedik şeylerin niteliğini benzetme yoluyla ruha anlatır ama ruhun ve düşüncenin bilinmedik şeylerle hiçbir alışverişi olmadığına göre bu benzetmenin doğruluğuna nasıl güvenilebilir nasıl ki Socrates'ı tanımamış olan biri resmini görünce ona benzeyip benzemediğini söyleyemez yine de görüntülerden bir yargıya varmak istiyorum diyelim bunu bütün görüntülere dayanarak yapmamız olanaksız çünkü deneyerek görmüşüzdür ki Görüntüler başkalıkları ve tutarsızlıklarıyla birbirini engellemektedirler. Kimi seçme görüntülerle ötekileri ayarlayalım desek seçtiğimiz görüntüyü bir başka seçmeyle ayarlamak gerekir. Onu da bir başkasıyla ve sonu gelmez bununla. Son olarak şu da var ki sürekli hiçbir ölümlü varoluş yok. Ne bizim neden esnelerin varlığında. Biz de düşüncenizde her şeyde durmadan akmakta yuvarlanmaktayız. Düşüncede düşünülen şeyde durmadan devinip değişmekte olduğu için birinden ötekine şaşmaz hiçbir ilişki kurulamaz. Varlıkla aramızda hiçbir ulaşma yoktur. Çünkü her insan her zaman doğmakla ölmek arasındadır. Kendinden verebileceği dumanlı bir görüntü, bir gölge ve kaypakçılık bir yorumdur. Düşüncenize kendi varlığını yakalatmaya kalkacak olursanız Suyu avuçlamaktan başka bir şey olmaz yapabileceğiniz. Çünkü yaratılıştan her yana akan bir şeyi ne kadar sarıp sıksanız yakalamak avucunuza almak istediğiniz o ölçüde yitireceksiniz. Her şey bir değişmeden ötekine geçmek zorunda olduğu için gerçek bir kalgınlık arayan akıl kalan duran hiçbir şey bulamayarak yaya kalır. Çünkü her şey ya var olmak üzeredir ve henüz hiç de var değildir. ...ya da daha doğmadan ölmeye başlamaktadır. Platon der ki... ...bedenler doğar ama var olmazlar. Ona kalırsa... ...Homeros'un okyanusu tanrıların babası... Tetisi de... ...anası yapması... ...bize her şeyin durmadan dalgalanıp... Ak ...akmakta... ...renkten renge girip değişmekte olduğunu anlatmak içindir. Kendinden önceki bütün filozofların da... ...bu kanıda olduğunu söyler. Yalnız Parmenides... Büyük bir güç saydığı devinimin nesnelerde olamayacağını söylüyormuş. Pitagoras'a göre madde akıcı ve geçicidir. Stoacılara göre şimdiki zaman yoktur. Şimdi dediğimiz geçmişle geleceğin bağlantısı bileşimidir. Heraklitos'a göre hiçbir insan aynı ırmakta iki kez yıkanmamıştır. Epikarmus'a göre geçmişte bo borç almış olan, şimdi borçlu değildir, geceden sabah yemeğine çağrılmış biri, Bugün davetsiz gelir yemeğe, çünkü çağıran ve çağrılan aynı adamlar değillerdir artık, başka birer adam olmuşlardır, ölümlü bir nesne iki kez aynı halde bulunamaz, çünkü fark edilmez, anlık bir değişmeyle bir dağılır, bir toplanır, bir gider, bir gelir. Öyle ki doğmaya başlayan şey hiçbir zaman tam bir varlığa erişemez, çünkü bu doğuş zaten hiç bitmez, bir sona varır gibi durmaz, tohum halinden başka hallere bir oyana, bir bu yana, bir bu yana doğru hep değişir durur İnsan tohumu ana karnında biçimsiz bir meyve olur önce sonra çocuk biçimini alır karından çıkınca memelik bebek olur sonra bir küçük olandır, sonra bir delikanlı sonra olgun sonra yaşlı bir insan sonra çökmüş bir ihtiyar öyle ki yaş ve ona bağlı olur hep bir önceki durumu bozup dağıtarak yürür zaman değiştirir özünü her şeyin bir durumdan bir başka durum çıkar hep Benzerlik kalmaz biçimden biçime, doğa zorlar her şeyi başkalaşmaya. Lucretius Öyleyken biz insanlar ölümün her türlüsünden budalaca korkarız. Öl Ölüm çok geçirdiğimiz, durmadan geçirmekte olduğumuz bir durumdur. Heraklitos'un dediği gibi, ateşin ölümü, havanın doğuşu, havanın ölümü, suyun doğuşu olduktan başka, bu durmadan doğup ölmeleri kendimizde daha açıkça görebiliriz. İhtiyarlık gelince olgun yaş ölür gider, gençlik olgun yaşta biter... Çocukluk gençlikte, ilk yaş çocuklukta kaldığı dünkü gün bugün ölmüştür, bugün de yarın ölmüş olacak. Cimriliği yaratan yoksulluk değil, zenginliktir daha çok. İnsan ve akıl Yine kendime döneyim, kendimde değer verdiğim tek şey hiç kimsenin kendimde eksik görmediği bir vergidir. Kendi aklımı beğenmekle her insanın her günü yapmış olduğunu yapmış oluyorum. Kim kendini akılsız sayabilir? İnsanın kendini akılsız sayması mantıkça da mümkün değildir. Öyle bir salaklıktır ki bu, onu kendinde gören, kendinde görmüyor demektir. Öyle bir illet ki bu, devası yoktur. Ama hastanın gözü kendine çevrilip de bu illeti gördün mü illet dağılıverir. Güneşin sisleri dağıtması gibi. Bu konuda insanın kendini kötülemesi, temize çıkarması, kendini kusurlu görmesi, bütün kusurlarından yakınmasıdır. En zavallı, en Allah'lık insanlar bile akıldan ya da paylarına razıdırlar. Başkalarında bizden daha fazla yiğitlik, beden gücü, deneyim, yetenek, güzellik görebiliriz ama akıl üstünlüğünü kimseye vermeyiz. Başkalarında doğru düşünceler gördük mü bunları şöyle bir düşünmekle biz de bulabilirdik sanırız. Başkalarının eserlerinde gördüğümüz bilgiyi, sanatı ve daha başka değerleri bizimkilerden üstün tutabiliriz ama düpedüz düşüncenin bulduklarına kendi düşüncemizle de pekala varabileceğimize inanırız. Onların büyüklüğünü ve zorluğunu bir türlü göremeyiz. Meğer ki bu düşünceler bizden ölçülmez bir uzaklıkta olsun. Onun için benim yazdıklarımın pek tutulacağını, övüleceğini ummuyorum. Bu çeşitli yazarların ünü az olur. Hem sonra kimin için yazıyoruz? Kitaplar arasında yaşayanlar, bilginler, bilginlikten başka bir değer taşımazlar. İnsan düşüncesinin bilgi toplamak, güzel yazmaktan başka bir yolla ilerleyebileceğini kabul etmezler. Skip birbirine karıştırdıysanız artık söyleyeceğiniz sözleri nasıl bir değeri olabilir? Onlara göre Aristoteles'i bilmeyen kendini de bilmiyor demektir. Basit ruhlu bilgisiz insanlarsa kendilerini aşan ince bir sözün değerini ve önemini görmezler. Dünyayı dolduran da bu iki çeşit insandır. Sizin dilinizden anlayacak üçüncü bölge, ruhları kendiliğinden düzenli ve güçlü insanlara gelince, onlar o kadar azdır ki, aramızda adları, sanları bile duyulmaz. Onlara kendimizi beğendirmeye çalışmakta fazla bir kâr da yoktur. Doğanın insanlara en adil cezalandırdığı nimet akıldır derler. Çünkü hiç kimse akıl payından şikayetçi değildir. Nasıl olsun? Ki aklını beğenmemesi için aklından ötesini görebilmesi gerekir. Ben düşüncelerimin doğru olduğunu sanıyorum. Ama öyle sanmayan kim var? Aklımın sakat olmadığına, benim bulduğum en iyi tanıt kendime az değer verişimdir. Sakat olsaydı kendime beslediğim sevgi onu kolayca aldatabilirdi. Çünkü ben kendimi öyle seviyorum ki sevgimi bir türlü kendimden dışarıya çıkaramıyorum. Herkes sevgisini bir sürü dosta tanıdığa dağıtırken, ben kendi içim... İçimin rahatından, kendi varlığımdan başka şeye bağlanamıyorum. Başka şeylere bağlanışım kendi isteğimle bile değildir. Sağlıklı olmak ve yaşamak, işte benim bütün bilgim. Persiyus Böyleyken, düşüncenin kendi yetersizliğini yüzüne vurmaktan hiç geri kalmadım. Gerçekten düşüncemin en üstünde durduğu şeylerden biri de budur. Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içine çevirir, içime diker, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım. Benim işim gücüm kendimledir. Hep kendimi seyreder, kendimi yoklarım, kendimi tadarım. Herkes kendinden başka şeylerin peşindedir. Hep kendisinin ötesine gitmek sevdasındadır. Kimse kendi içine inmeye çalışmaz. Persius Ölçü İnsan elinde ne illet var ki dokunduğunu değiştiriyor, kendiliğinden iyi ve güzel olan şeyleri bozuyor, iyi olmak arzusu bazen öyle azgın bir tutku oluyor ki İyi olalım derken kötü oluyoruz. Bazıları der ki iyinin aşırısı olmaz. Çünkü aşırı oldu mu zaten iyi değil demektir. Sözcüklerle oynamak diyeceği, diyeceği gelir insanın buna. Felsefenin böyle ince oyunları vardır. İnsan iyiyi severken de doğru bir işi yaparken de pekala aşırılığa düşebilir. Tanrı'nın dediği de budur. Gereğinden fazla uslu olmayın. Uslu olmanın da bir haddi vardır. Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştırmayan okçudan daha başarılı sayılmaz. İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da. Platon'da Kalikles der ki, felsefenin fazlası zarardır. Felsefe bir kerteye kadar iyidir, hoştur. E, yararlı olduğu kerteyi aşacak kadar derinlere gidersek çileden çıkar, kötüleşiriz. Herkesin inandığı, uyduğu şeylere küçümseriz. Herkesle doğru dürüst konuşmaya, herkes gibi dünyadan zev kalmaya düşman oluruz. Kimseyi yönetemeyecek, başkalarına da kendimize de hayrımız dokunmayacak bir hale geliriz. Bu şere şunun bunun sillesini yeriz. Karikes doğru söylüyor. Çünkü felsefenin fazlası bizim gerçek duygularımızı körletir, gereksiz bir inceleme ile bizi doğanın güzel ve rahat yolundan çıkartır. Düşüncede saplantı ve azgınlık en açık ahmaklık belirtisidir. Canlı arasında eşekten daha kendinden emin, daha vurdum duymaz, daha içine kapalı, daha ciddi, daha ağırbaşlı olanı var mıdır? Tartışmalar Askın tartışmalarda keşke diğer söz suçları gibi ceza görselerdik. Hep öfkenin alıp götürdüğü bu düşünce çarpışmalarında insanın etmediği kötülük kalmaz. İlkin düşüncelere çatarız sonra da insanlara. Tartışmada esas karşımızdakinin düşüncesini çürütmek olduğu, herkes çürütüp çürütüldüğü için tartışmanın sonunda olan şey gerçekten büsbütün uzaklaşmaktadır. Onun için Platon, devletinde akılca ve ruhça zayıf olanlara tartışmayı yazak etmiştir. Doğru adım atıp yürümesini bilmeyen bir insanla gerçeği aramaya çıkmanın anlamı var mı? Aradığımız şeyi bırakıp onu nasıl bir yoldan arayacağımızı düşünürsek ondan hiç de uzaklaşmış olmayız. Ama yol derken softaların ve allamelerin yollarını değil sağ duyumuzda bulduğumuz doğal yolları kastediyorum. Tartışma ile niye varılabilir? Biri doğuya gider, biri batıya. Yolda rastladıkları ayrıntılara saplanır ve konudan ayrılırlar. Bir saat sonra neyi aradıklarını bilmez olurlar. Kimi konunun üstüne çıkmış, kimi altına inmiş, kimi de kenarında kalmıştır. Kimi bir sözcüye, kimi bir benzerliğe takılır, kimi söylenene kulak bile vermeden her şeyi unutur ve yalnız kendi söylediklerini dinler, başka biri de kendine güvenemediği için her şeyden kaçınır, hiçbir düşünceyi kabul etmez. Daha başından her şeyi karıştırır yahut da söz kızışınca büsbütün susar ve bir daha ağzını açmaz. Bilgisizliğini küskünlüğünün altında saklar, mağrur bir küçümseme ya da budalaca bir alçak gönüllülükle tartışmadan kaçar. Bazısı yalnız saldırmasını bilir, kendini korumak umurunda değildir, bazısı da yalnız sesinin ve ciğerlerinin gücüne dayanır. Bakarsınız birisi tutar, kendine karşı dönüverir. Başka biri kalkar, ön sözlerle, yersiz hikayelerle kafa şişirir. Kimi vardır, sıkıştığını görünce karşısındakini susturup, Kaçırmak için düpedüz sövüp saymaya başlar ve bir Alman kavgası çıkarmaya çalışır. Başka bir türlüsü de vardır, konuya hiç bakmadan sizi bir sürü mantık çemberleriyle, diyalektik oyunlarıyla kuşatıp boğmaya savaşır. Bütün toptancı yargılar çürük ve tehlikelidir. Gerçek nedenler Kolayca doğrulanabilir ki, bütün büyük yazarlar, olayların nedenleri üstüne yazarken, yalnız en doğru bildikleriyle yetinmez, bilince buluş, bir güzellik getirmek koşuluyla inanmadıklarını da yazarlar. Bir şeyi ustaca söylediler mi? Yeterince doğru ve yararlı söz etmiş olurlar. Asıl neden hangisidir? Kesinlikle bilemeyiz. Birkaçını bir araya getirir bakarız, doğru olan bunlardan biri midir diye. Bir tek neden göstermek yetmez, birkaçını vermeli, bir teki doğru da olsa... Lucretius, hapşanlara sağlık dilemek adetinin nereden geldiğini sorar mısınız bana? Biz, biz insanlar üç dörlü yel çıkarırız, altımızdan çıkan tek pistir, ağzımızdan çıkan bir oburluk belirtisi sayılır, üçüncüsü hapşırmadır. Baştan geldiği ve ayıp yanı olmadığı için hoş yüzle karşılarız onu böyle. Gülmeyin, bu ince buluşa Aristoteles'indir derler. Plutartos'ta okudum sanıyorum. Tanıdığım bütün yazarlar arasında sanatı, doğayı, düşünceyi, bilime en iyi katmış olanıdır Plutartos. Deniz yolcularındaki mide bulanmasının nedeni üstünde dururken, bunun korkudan ileri geldiğini, korkunun böyle bir sonuç verebileceğine kanıtlar olduğunu söylüyordum. Deniz beni de pek tutar ama bunun ben de korkudan gelmediğini biliyorum. Akıl yoluyla değil, deneme yoluyla biliyorum bunu. Başkalarından duyduklarım bir yana hayvanların özellikle domuzların da başına geliyor hiçbir tehlikeden kuşkulanmadıkları zaman. Bir tanıdığım da şunu anlattı bana. Kendisini deniz pek tuttuğu halde birkaç kez büyük fırtınalarda duyduğu korkudan mide bulantısı geçirivermiş. Seneca'nın tehlikeyi düşünemeyecek kadar hastaydım dediği gibi. Su üstünde hiç korkmadım. korktuğum olmamıştır. Başka yerlerde de olmadığı gibi. Karşılaştığım nice tehlikeler ölümün ta kendisi bile aklımı başından alıp allak bullak etmemiştir beni. Korku bazen kapasızlıktan gelir, yüreksizlikten de geldiği gibi. Karşılaştığım bütün tehlikelerle gözlerim açık, kafam işlek, sabah sağlam kalmıştır. Kaldı ki bir şeyden kaçınma da yürek ister insanda. Korkusuzluk işime yaramıştır eskiden başka zararları yanında kaçışıma düzen vermek için. Kaçarken ürkeklik duymadım diyemem ama şaşkınlığa, büyük korkulara da kapılmadım. Heyecanlıydım ama aklım başımdan gitmemişti. Büyük ruhlar daha da ileri gider, kaçışlarında sakin, telaşsız olmakla kalmaz, gururlarını da yitirmezler. Altebiades, silah arkadaşı Sokrat'ın nasıl kaçtığını anlatır, onu der. Ordumuzun arkasında, Lakles ile birlikte... En son kaçanlar arasında buldum. Rahatça, korkusuzca seyrettim onu. Çünkü altımda iyi bir at vardı. O ise yayaydı ve yaya olarak savaşmıştı. İlk gözüme çarpan, lakesten daha temkinli ve kararlı görünmesi oldu. Her zamanki gibi meydan okurca yürüyordu. Çevresinde olup bitenleri izleyen, ölçüp biçen bakışları güvenli ve düzenliydi. Bir dostlara, bir düşmanlara bakarken, dostları yüreklendirmek, düşmanlara da üstüne gelecek olana, kanını, pahalıya ödeteceğini anlatmak ister gibiydi. Kurtulular, çünkü böyle pek saldırmaz düşman, korkanların ardına düşer. Bu büyük komutanın anlattığı bizim de her gün yaşadığımız bir şeyi öğretiyor bize. Tehlikelerden kaçınmakta, aşırı telaşa düşmek, kendimizi tehlikenin kucağına atmanın en kestirme yoludur. Ne kadar az korkarsak, o kadar az tehlikedeyiz. Litus Livius Korku üstüne. İyi bir doğa uzmanı değilim dedikleri gibi. Korkunun bizi hangi yollardan etkilediğini pek bilmem ama pek garip bir tutku olduğu da su götürmez. Hekimlerin dediğine göre ondan tez aklımızı başımızdan alan hiçbir tutku yoktur. Gerçekten korkudan aklını yitiren çok adamlar görmüşümdür. En sağlam kişilerin korku süresince inanılmaz şaşkınlık hallerine düştükleri olur. ''Bilgisiz halkı, korkudan atalarını mezardan çıkmış, kefenlerine sarılı dolaşır görenleri, cinlerin, perilerin saldırısına uğrayıp çarpılanları bir yana bırakıyorum, meslekleri gereği korkmamaları gereken nice askerlerin korkudan bir koyun sürüsünü zırhlar kuşanmış bir alay sazları, kamışları, mızraklı akıncılar, dostları düşman, beyaz haçı, kızıl haç sandıkları az mı görülmüştür?'' Bourbon kasi Roma'yı aldığı sırada, Saint Pierre semtini bekleyen bir nöbetçi subay ilk yuğun borularını duyar duymaz öyle bir korkuya kapılıyor ki, elinde alem delik antının deliğinden dışarı fırlıyor, şehrin içine doğru gittiğini sanarak düşmana doğru 300 adım kadar koşuyor. Neden sonra aklı başına gelip geri dönüyor ve aynı delikten içeri giriyor. Bu reskonto bizden Saint aldığı zaman. Alemdar Subay Juli o kadar ucuz kurtulamıyor. O da korku şaşkınlarıyla bir delikten sur dışına çıkınca kuşatanlar paramparça ediyor kendisini. Aynı kuşatmada bir soylu kişinin yüreği korkudan öylesine sıkışıp duru veriyor ki yarasız beresiz sur hemdeyine düşüp ölüyor. Aynı korku bazen bütün bir kalabalığı sarar. Germenikos'un Almanlarla bir karşılaşmasında iki büyük alay korkudan birbirinin tam tersi yöne kaçışıyorlar. Korku kimi zaman topuklarımıza kanat takar, kimi zaman da ayaklarımızı yere çiviler. İmparator Theopilus'un başına geldiği gibi Agarenlere karşı yitirdiği bir savaşta coşkunluktan donak kalıp bir türlü kaçamıyormuş. Sonunda ordu komutanlarından biri gelip derin bir uykudan uyandırır gibi sarsmış onu. Ardından gelmezseniz demiş öldürürüm sizi çünkü canınızı yitirmeniz esir düşüp imparatorluğu yitirmenizden daha iyidir. Korkunun gücü son haddine şöyle varır ki, ödev ve onur yerinde elimizden aldığı yiğitliği kendi buyruğunda gösterir bize. Romalıların Anibal'a karşı Sempronius komutasında ilk meydan savaşını yitirdikleri sırada on bin kişilik bir piyade tümeni korkudan kaçacak delik arayıp bulamazken, düşmanın en güçlü kanadı üstüne şaşkınca yürümüş ve görülmedik bir gayretle yarmayı başararak bir sürü kartacalıyı öldürmüşler onurlu bir zaferle elde edebileceklerini yüz karası bir kaçışla elde etmişler En çok korktuğum şeyin korkulması bundandır Bütün belalardan daha bet etmişler En çok korktuğum şeyin korkulması bundandır Bütün belalardan daha bet etmişler En çok korktuğum şeyin korkulması bundandır Bütün belalardan daha bet etmişler 4. kasetin A yüzü Denemeler sayfa 180 en çok korktuğum şeyin korku olması bundandır. Bütün belalardan daha belalı bir yanı vardır korkunun. Savaşın bir döneminde bir hayli hırpalanmış, yara beri içinde kalmış askerleri ertesi gün yeniden düşmanın üstüne yürütebilir ama içlerine korku düşmüş askerleri önlerine bile baktıramazsınız. Manlarını yitirmek, sürülmek, köle olmak korkusuna kapılanlar yemelerinden içmelerinden uykularından olup sürekli bir telaş içinde yaşarlar. Oysa yoksullar, Haydutlar, köleler çoğu zaman daha keyifli yaşarlar. Korkudan kendilerini alsan, boğulan, uçurumlara atlayan nice insanlar da gösteriyor ki... Korku ölümden daha amansız, daha dayanılmaz bir beladır. Eski Yunanların bildiği bir başka çeşit korku varmış. Bizim aklımızın şaşkınlığı dışında bir dürtüden gelirmiş. Toptan bir halkın, orduların kapıldığı olurmuş bu korkuya. Kardecanın altını üstüne getiren böylesi bir korku olmuş... Bağrışıp çağrışmalar gökleri tutmuş, bir baskın varmış gibi millet sokaklara dökülmüş, düşmana saldırır gibi birbirlerini yaralayıp öldürmüşler. Kardeşaya, şamataya boğulmuş bütün kartaca. Sonunda dualar kurbanlarla tanrıların öfkesini yatıştırmışlar da öyle kurtulmuşlar bu beladan. Pan tanrının saldığı korku anlamına geliyor. Panik diyorlar buna. Kendini acındırmak Kendimi kaptırmamaya çalıştığım çocukça yakışıksız bir duyumuz vardır. Dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize ahvah dedirtmek. Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse. Başkalarına kendi dertleri karşısında soğuk kanlı gördük mü överiz, ama soğuk kanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi daralarız kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmez, yanıp yakınmalarını isteriz. Oysa ki insan sevincini büyülterek anlatmalı. Üzüntülerini kısaltarak, kendini yok yere acındıran gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. Durmadan vahlanan kimse vahlanılmaz olur. Kendini canlıyken ölü göstereni, ölü iken canlı görebilir herkes. Ölülerini gördüm ki eş dost kendilerini gürbüz, keyifli görecek diye ödleri kopar, iyileşmiş, sanılmamak için gülmelerini tutarlardı. Sağlık kimseyi acındırmadığı için nefret ettikleri bir şey olurdu. İşin tuhafı, bu gördüğün kimseler kadın da değildi. Alışkanlık Bir köylü kadın, bir danayı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş, sonra da bunu adet edinmiş. Her gün danayı kucağına alıp taşırmış, sonunda buna o kadar alışmış ki, dana büyük, koskarı, öküsü olduğu zaman onu yine de kucağında taşıyabilmiş. Bu hikaye kim uydurduysa, alışkanlığın ne büyük bir güç olduğunu çok iyi anlamış olacak. Gerçekten alışkanlık tek yaman bir hocadır ve hiç şakası yoktur. Yavaş yavaş sinsi sinsi içimize ilk adımını atar, başlangıçta kuzu gibi sevimli, alçak ama zamanla oraya yerleşip kökleşteme öyle hazırlı, öyle amansız bir yüz takınır ki kendisine gözlerimizi bile kaldıramaya izin vermez. Bence en büyük kötülüklerimiz küçük yaşımızda belirmeye başlar ve asıl eğitimimiz bizi emzirip büyütenlerin elindedir. Çocuk bir tavuğun boynunu sıkar, kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde bırakır. Anası da ona bakıp eğlenir. Kimi baba da oğlunun savunmasız bir köylüyü bir uşağı öldüret diye dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca ve kahpece anlattığını gördüğü zaman bunu yiğitlik belirtisi sayarak sevinir. Oysa bunlar zalimliğin, zorbalığın, dönekliğin asıl tohumları kökleridir. Çocukta da dinliler, sonra alışkanlığın kucağında alabildiğini büyüyüp gelişirler. Bu kötü yönsemeleri, yaşın küçüklüğüne ve işin önemsizliğine bakarak hoş görmek tehlikeli bir eğitim yoludur. Önce şu bakımdan ki çocukta doğa egemendir ve doğa asılı tomurcuksalarken katıksız ve gürbüzdür. Sonra da hırsızlığın çirkinliği çalınan şeye göre değişmez ki. Ha altın çalmışsın, ha bir iğne. İğne çaldı ama altın çalmak aklına bile gelmez. Diğerlere benim diyeceğim şudur. İğneyi çaldıktan sonra niçin altını da çalmasın? Kendimiz sandığımızdan çok daha zenginiz ama bizi oradan buradan alarak, dilenerek yaşamaya alıştırmışlar. Kendimizden çok başkalarından yararlanmaya zorlamışlar bizi. Hayat ve bilim Neyi özlemeyiz? Neye yarar bunca zahmetle kazanılan para? Nedir adaletin insanların bizden beklediği? Tanrı ne olmamızı istemiş bizim? Neyiz? Neyin peşinde koşuyoruz? Persiyüz Bilmek ve bilmemek nedir? Öğrenimin amacı ne olmalıdır? Mertlik, tok gözlülük ve doğruluk nedir? İyiye, özenmeyle, aç gözlülük, krala bağlılıkla, kölelik, özgür yaşamakla keyfine göre yaşamak arasında ne farklar vardır? Ölümden, acıdan ve ayıptan ne zaman korkulmaz? Dertlerden nasıl kurtulmalı? Dertlere nasıl katlanmalıyız? Horatius İşte ona, öğrenciye bunları öğreteceğiz. Çünkü insanın zihnine dolduramayacağımız ilk sözler onun ahlakını ve ruhunu yoğuracak, ona kendini tanımasını, iyi yaşamasını ve iyi ölmesini öğretecek olan sözler olmalıdır. Bilimleri öğrenmeye, bizi kötülükten kurtaracak olan bilimlerden başlayalım. Nasıl her şeyin işe yarar bir tarafı varsa, bütün bilimler de şu veya bu şekilde hayatımız için yararlı olabilirler ama biz amacı doğrudan doğruya hayat olan bilimi seçelim. Hayatımızın bağlarını... En doğru ve doğal sınırları içinde tutmasını bilseydik, işimize yarar diye edindiğimiz bilgilerden çoğunun işimize yaramadığını görürdük. İşimize yarayan bilimlerin içinde bile atılması hayırlı gereksiz şişirmeler, derinlikler vardır. Sokrat'ın istediği öğretimi yararlı bilgiye yöneltmek daha doğru olur. Erdemli olmayı göze al, bu yola gir. İyi yaşamayı sonraya bırakan, yolunda bir ırmağa rastlayıp da akıp geçmesini bekleyen köylüye benzer. Irmak hiç durmadan akıp gidecektir. Çocuklarımıza yeni dünyalarından önce sekizinci kat göklerdeki yıldızların ve devinimlerin birimini öğretmek daha büyük bir saflıktır. Anaximenes da şunu yazmış, gözlerimin önünde ölüm ve kölelik dururken yıldızların düzeniyle nasıl uğraşabilirim? Çünkü o sırada İranlar yurduna karşı savaşa hazırlanıyorlardı. Herkesin şöyle düşünmesi gerekli, bizi para tutkusu, meki tutkusu, saygısızlık, geri kafalılık içinde yıkarken gidip de dünyanın dönüşüyle mi uğraşacağım? Çocuğa daha akıllı ve daha iyi olmasına yarayacak şeyleri öğrettikten sonra mantığın, fiziğin, geometrinin ne olduğunu anlatırız. Böylece kafası işlemeye başladıktan sonra seçeceği bilimin kolayca hakkından gelebilir. Kadınların süs ve aylaklıklarının bizim alım terimiz ve emeğimizle beslenmesi gülünç ve haksız bir şeydir. Yamyamlar üstüne Aklın kuranlarına uyarak barbar diyebiliriz. Yamyamlara ama bize benzemiyorlar diye barbar diyemeyiz onlara. Çünkü barbarlıktan yana onları her bakımdan aşmaktayız. Savaşları soylu ve yiğitçe bu insanların, savaş denilen bu insan hastalığını biz haklı ve güzel görebiliriz de onlar için görmesinler? Kaldı ki onlarda savaş yalnız değer kıskançlığından ve yarışmasından doğuyor. Yeni topraklar kazanmak için savaşmıyor bu yamyamlar. Çünkü doğanın bereketi onlara her şeyi çabasız, çilesiz öyle bol bol sağlıyor ki topraklarını genişletmenin bir gereği kalmıyor. Henüz doğal isteklerini doyurmakla yetindikleri mutlu bir dönemde yaşıyorlar.'' Bunun ötesinde her şey gereksiz onlar için. Herkes kendi yaşında olanlara kardeş, kendinden genç olanlara evlat diyor ve bütün yaşlılar herkesin babası sayılıyor. Yaşlılar bütün varlıklarını hiç bölmeden herkese birden miras bırakıyorlar. Doğanın bütün yaratıklarına verdiği her şey böylece herkesin oluyor. Komşuları dağları aşıp kendilerine saldıracak olursa ve savaşı kazanırlarsa zafer onurdan başka bir şey sağlamıyor onlara. Değer ve erden, erden bakımından üstünlüklerini göstermiş oluyorlar yalnız. Yenilenlerin malına, mülküne ihtiyaçları olmadığı için kalkıp yurtlarına dönüyorlar ve orada hiçbir şeyin eksikliğini duymadan kendi varlıklarının tadını çıkarmasını, bununla yetinmesini biliyorlar. Savaşı birikiler kazanırsa onlar da öyle davranıyor. Tutsaklarından bütün istedikleri, gelinliklerini kabul etmeleri yalnızca ama yüzyılda bir olsun buna yanaşan çıkmıyor. Sözleri, davranışlarıyla yiğitliklerine en küçük bir toz kondurmaktansa ölmeyi ye görüyor hepsi. Öldürülüp etlerinin yenilmesini daha onurlu sayıyorlar. Tutsakları özgür bırakıyorlar ki yaşamayı daha tatlı bulsunlar. Nasıl ölecekleri, ne işkencelere uğrayacakları, nasıl parçalanıp yenilecekleri anlatılıyor. Bunun için yapılan hazırlıklar gösteriliyor kendilerine. Bütün bunlar ağızlardan bir tek gevşek, onur kırıcı söz alabilmek, kaçmaya heveslendirip onları korkutmuş, dirençlerini kırmış olma üstünlüğünü kazanmak için. Çünkü iyi düşünülürse, gerçek zafer budur aslında. Zafer zafer değildir, yenilen düşman yenilgiyi kabul etmedikçe. Kladüanus Pek yaman savaşçı olan Macarlar, düşmanlarına aman dedirttiler mi, daha ilerisine gitmezlermiş. Canlarına kıymadan, ...baş istemeden, bırakır, çok bir daha kendilerine karşı savaşmayacaklarına söz verdirirlermiş. Düşmanlarımıza karşı kazandığımız üstünlüklerin birçoğu kendimizin olmayan eğriti üstünlüklerdir. Kol bacak sağlamlığı, yiğitliğin değil, hamallığın şanındandır. Gürbüzlük, cansız bedensel bir değerdir, düşmanımızı şaşırtmak, güneşin ışığıyla gözlerini kamaştırmak bir talihicidir. Eskilimde üstünlük, korkak ve değersiz bir adamın da elde edebileceği bir ustalık, bir bilgidir. Her insanın ölçüsü, değeri yüreğinde, istemindedir asıl. Yiğitlik, kolun bacağın değil, yüreğin, ruhun sağlamlığındadır. Atımızın, silahlarımızın değerinde değil, kendi değerimizdedir. Yüreği yılmadan düşen dizleri üstünde savaşır, dersene kalk. Ölüm tehlikesi karşısında kılıkıp kırpmayan, can verirken düşmanına yiğitçe yukarıdan bakan bize değil talihe alt olmuştur, yenilmiş değil öldürülmüştür. En yiğit kişiler en mutsuz insanlardır kimi zaman. Biz yine hikayemize dönelim. Bu tutsak yem yamlalar bütün korkutmalar karşısında aman dilemek şöyle dursun iki üç aylık bekleme sırasında güler yüzle dolaşıyorlar düşmanlarını yapacaklarını bir an önce yapmaya Kışkırtıyorlar, meydan okuyor, küfür ediyorlar onlara, korkaklıklarından, yitirdikleri savaşlardan söz ediyorlar. Bir tutsan söylediği türkü var bende, şöyle sözler ediyor içinde. Gelin hepinizi yiğitçe toplanın, yiyin beni. Yiyecek olduğunuz kendi babalarınız, atalarınızdır. Çünkü onların etleriyle beslendi bu bedenim benim. Bu pazılar, bu et, bu damarlar sizin, zavallı budalılar, atalarınızın özünü, özünü görmüyor musunuz onlar da? Tadına bakın kendi etinizin tadını bulacaksınız onlardan. Bu yamyamlardan üçü bizim düşkünlüklerimizi öğrenmenin rahatlık ve mutluluklarının ne ölçüde kaçıracağını yenilik hevesiyle kendi güzelim gök, göklerini bırakıp bizimkilerin altına gelerek bizimle ilişki kurmanın başlarına neler getireceğini bugün bir hayli ilerlemiş olduğunu sandığım yıkılışlarını bilmeyerek Fransa'nın Rouen şehrine gelmişlerdi. Rahmetli kral Charles da oradaydı o zaman. Kral uzun uzun konuştu onlarla. Yaşayışımız, zenginliğimiz, güzel bir kent örneğimiz gösterildi. Sonra bizimkilerden birine düşündüklerini, en çok neyi beğendiklerini sordu. Üç şey söylediler. Üçüncüsünü ne yazık ki unutmuşum. En başta şaştıkları şey sakallı, güçlü kuvvetli, silahlı bir sürü adamın çocuk yaşındaki bir krala bekçilik, uşaklık ettikleri, niçin bunlardan birinin kral seçilmediği olmuş? İkincisi... Kendi dillerinde bir tek bedenin eli kolu parçaları, birbirinin yarısı olarak anlatılan insanlardan kimilerinin neden bolluk, rafaklık içinde keyif sürüp de birçoklarının dilenciler gibi kapılarda açlık ve perişanlık içinde yaşadıkları olmuş. Nasıl oluyor da demişler, bu yoksul yarımlar, böylesi bir haksızlığa katlanıyor, öteki yarımların boğazlarına sarılmıyor, evlerini ateşe vermiyorlar. Birine yarar, ötekine zarar. Atinalı Demades, cenaze törenleri için gerekli şeyleri satan bir hemşiresini, bu işten fazla kazanç beklediğini, bu kazancında ancak birçok insanın ölümünden gelebileceğini ileri sürerek mahkum etmiş. Haklı bir yargı denemez buna, çünkü hiçbir kazanç başkasına zarar vermeden sağlanamaz. Öyle olunca da her çeşit kazancı mahkum etmek gerekir. Tüccar, gençliğin sefahate düşmesinden kar sağlar. Çiftçi buğdayın pahalanmasından... Mimar evlerin yıkılmasından, hukukçu insanların davalı kavgalı olmasından, din adamlarının şan, onur ve görevleri bile bizim ölümümüze ve kötülüklerimize dayanır. Yunanlı komediya şairi Filemon, ''Hiçbir hekim dostlarının bile sağlığından hoşlanmaz'' dermiş. ''Hiçbir asker de yurdundaki barıştan, daha da kötüsü herkes içini yoklasa görür ki gizli isteklerimizin birçoğu başkasının zararına doğar ve beslenir.'' Öyle sanıyorum ki düşündükçe doğanın genel düzeni hiç şaşmıyor böyle olmaktan. Çünkü fizikçilerin dediğine göre her şeyin doğması, beslenmesi, çoğalması başka bir şeyin bozulup çürümesi oluyor. Bir varlık biçim ve nitelik değiştirdi mi o anda yok olur biraz önce var olan. Lükretius Akıl erdiremediğimiz gerçekler Kolayca inanma ve inandırılmayı saflığa ve bilgisizliğe vermekte de haksız değiliz her zaman. Şöyle bir şey öğrendiğimi sanıyorum eskiden. İnanç ruhumuza bastırılan bir damga gibidir. Ruh ne kadar yumuşak olur, ne kadar az karşı koyarsa ona bir şeyi mühürlemek o kadar kolay olur. Hele ruh bomboş ve darasız olursa... İlk inandırmanın ağırlığı altında daha da kolaylıkla verir. Onun için çocuklar, bilgisizler, kadınlar ve hastalar kulaktan doldurulup yürütülmeye daha elverişlidirler. Evet ama öbür yandan bize olağan gelmeyen her şeyi olmaz diye hor görüp çepe atmakta da budalaca bir böbürlenmedir. Kendilerini herkesten üstün kafalı sayanlar da hep görürüz bunu. Eskiden ben de düşerdim buna. Hortlaklardan, gelecek üstüne kerametlerden, büyülerden, yutmadığım daha başka şeylerden söz edildi mi bu saçmalıklara inandırılan zavallı halka acırdım. Bugün görüyorum ki kendim de acınacak haldeymişim o zaman. Sonradan gördüklerimle ilk inançlarımı değiştirmiş ya da böyle şeylere sonradan merak salmış değilim. Ama aklım sonradan öğretti ki bana herhangi bir şey için yekten olmaz diye kesip atmak... Kendimizde Tanrı'nın ve Doğa Anamızın isteyip yapabilecekleri her şeyin sınırlarına varan bir kafa üstünlüğü görmek olur. Olabilecek şeylerin hepsini kendi yetenek ve göreneklerimize bağlamaktan daha büyük bir çılgınlık olamaz dünyada. Aklımızın eremediği her şeyin, masal mucize deyip gerçek dışı sayarsak az şey mi görüyorsunuz her gün aklımızın ermediğini... Bir düşünelim. Nesneler arasında ne emeklerle elimizin altındaki şeylerden bir çoğunun bilgisine ulaştırıyorlar bizi. O zaman anlarız ki bize acayip gelmeleri, onları bildiğimizden değil, alışkandığımızdan geliyor daha çok. Gözleri doymuş olduğu için şaşmıyor kimse başının üstündeki ışık tapınaklarına. Lükratius. İnce alıştığımız şeyleri bize yeniden gösterseler, en olmayacak şeylerden daha garip gelecektir bize onlar. Bugün birden gözlerimiz önüne gelseler, varlıkları verse karşımızda, bizi en çok şaşırtacak onlar olur. Bütün bildiklerimize aykırı görünürler. Lucretius Hiç ırmak görmemiş biri, ilk kez bir ırmak gördüğünde deniz sanmış onu. Bizim en büyük bildiğimiz şeyleri doğanın o konudaki son sınırları sayarız. Böylece bir ırmak büyük olmasın isterse daha büyüğünü bilmeyene büyük gelir. Bir ağaç bir insan da öyle. Her şeyde en büyük gördüğümüzü devleştiririz. Lükretius Gözlerin alışkanlığıyla kafalar da her şeye alışır. Her an görmekte olduğumuz şeylere şaşmayız, nedenlerini aramayız onların. Cicero. Gördüğümüz şeylerin yeniliği büyüklüğünden çok şaşırtır ve nedenlerini aramaya iter bizi. Doğanın sonsuz gücü karşısında daha saygılı olmamız, bilgisizliğimizi, yetersizliğimizi bilmemiz gerekir. İnanılır kişilerin söylediğince olmayacak şeyler duyuyoruz. Bunlara inanmasak bile kesip atmamalıyız. Çünkü olmaz deyip geçmek. Olabilecek şeylerin nereye varabileceklerini bildiğimizi ileri sürmek olur haddimizi bilmeden. Olmayacakla, alışılmadık arasında, doğanın akış düzenine aykırı olanla, insanların ortak inançlarına aykırı olan arasındaki ayrılığı iyi kavrarsak, bir şeye inanmakta da, inanmamakta da, haddimizi bilecek olursak, çilonun kuralına uymuş oluruz. Hiçbir şeyde aşırıya gitmek yok. Babalar ve Çocuklar Çocukların babalarına karşı duydukları saygıdır daha çok. Duygu düşünce alışverişleriyle beslenen dostluk onlar arasında kurulamaz. Dünyaları çok ayrıdır çünkü üstelik doğal ödevleri de örseler bu bu dostluk. Babalar bütün gizli düşüncelerini çocuklarına açamazlar. Yakışıksız bir sırdaşlık yaratmamak için. Dostluğun başka rillerinden biri olan uyarmalar, akıl vermeler de çocukların babalarına yapabilecekleri şeyler değildir. Kim uluslarda çocukların babalara kiminde de babaların çocuklara öldürmeleri adetmiş, etmiş. Birbirlerine çıka Birbirlerine çıkarabildikleri zorlukları önlemek için, doğal olarak birinin varlığı ötekinin yıkımına bağlı olduğu için. Babalarla çocuklar arasındaki doğal bağları hor gören filozoflar da çıkmıştır. Aristipos bunlardan biridir. Kendisinden çıkmış olan çocuklarına nasıl olup da sevmediğin söylenince tükürmüş Aristippos ve demiş ki, "O tükürük de benden çıktı, bitler, kurtlar da çıkıyor benden.'' Pletartos'un kardeşiyle barıştırmak istediği biri de şöyle der... Aynı delikten çıktık diye kardeşimin büyük önemi olamaz benim için. Baba ile oğul apayrı mizaçlarda olabilirler. Kardeşler de öyle. Oğlum olur, akrabam olur ama belalı, kötü, budala herifin biri de olabilir. Hem sonra yasaların ve doğal zorunlunun bizi buyurduğu dostluklarla seçme ve isteme özgürlüğümüz azalıyor. Oysa bu özgürlük sevgi ve dostluk kadar bizim diyebileceğimiz başka hiçbir şey yaratamaz. Her inanç kendine can pahasına benimsedecek kadar güçlü olabiliyor. Dizginsiz tutkular. Başkaları için yaşamayan kendi içinde yaşayamaz. Kendine dost olan bilin ki herkese de dosttur. Seneca. Ama başbörevimiz kendimizi gereğince yönetmektir. Onun için dünyadayız. Kendisi iyi yaşamasını unutan ve başkalarına iyi yaşamaya zorlamak, alıştırmakla ödେvinini yaptığını sanan bir budaladır. Onun gibi başkasına hizmet için kendi dürüst ve sevinçli yaşamını bırakan da kötü, olumsuz bir yola girmiş olur bence. Toplum için yüklendiğimiz görevlerde dikkatimizi, adımlarımızı, sözlerimizi, alın terimizi gerekirse kanımızı esirgememeliyiz. Hazırım canımı vermeye dostlarım ve yurdum için. Horaceus ama geçici, rastlantıya bağlı olan bu görevlerde kafamız rahatını, sağlığını yitirmemeli, eylemsiz değil ama öfkesiz, tutkusuz kalmalıdır. Ruhumuz eylemlerde pek çaba harcamaz, uykuda bile eylemler içindedir hiç yorulmadan. Ama onu coşturmada ölçülü davranmaktayız. Çünkü beden üstüne yüklenen nasılsa öyle taşır ama ruh yüklendiğini çoğu kez kendi zararına büyütüp ağırlaştırır, dilediği ölçüyü verir ona. İnsanlar aynı şeyleri, aynı çabalarla, değişik irade gerginliğiyle yaparlar. Ruh bedene, beden ruha ayak uydurmayabilir. Nice insanlar savaşı hiç umursamadan savaşlara girerler her gün, ölümü göze alarak katıldıkları savaşı yitirmek uykularını bile kaçırmaz. Öte yandan başka bir insan, evinde atılamayacağı tehlikelerden uzakta, savaşın sonucunu canı ağzından merak eden savaşa kanını canını koyan askerden daha fazla ruh çabası harcar. Ben toplum işlerine katılırken kendimden tırnak boyu uzaklaşmamasını, kendimi kendimden geçmeden başkasına vermesini bildim. Taşkın ve azgın bir tutku, geliştiğimiz işe yarardan çok zarar getirir. Olayların ters gittiği, gecikmesi karşısında sabırsızlığa sürükler bizi. İş, işlerini baktığımız insanlardan soğutur, kuşkulandırır. Bizi avucuna alan ve sürükleyen bir işi kendimiz iyi yönetemeyiz hiçbir zaman. Coşkunluk sarpa sardırır işleri. Teneka İşe yalnız kafasını ve ustalığını koyan daha rahat yürütür işi. Olayların gerekliğine göre dilediği gibi dayatır, aşağıdan alır, erteler, başarısızlığa uğradığı zaman bozulmaz, yıkılmaz, yeniden işe koyulmaya bütün gücüyle hazırdır, ister istemez birçok tedbirsizliklere, haksızlıklara düşecektir. Tutkusunun rüzgarına kapılır gider, başından büyük işlere girişir ve talih çok yardım etmedikçe pek başarı kazanamaz. Filozofi uğradığımız haksızlıkların ürünü alırken, işe öfke karıştırmamamızı ister. Cezanın daha hafif olması için değil, tersine daha etkin olması, daha ağır basması için. Azgınlık öcümüzü tam almaya engel olur çünkü. Öfke gözü karartmakla kalmaz, cezaverenin kolunu da yorar. Bu ateş güçlerini uyuşturur, yakar. Acele kendi kendine çelme takar, tökezler ve durur. Acele gecikmedir. Quintus Çabukluk kendisini engeller. Seneca. Sık sık gördüğüm örnekleriyle cimrilik de kendi kendisini göztekler, Ne kadar eli açık, ne kadar gözü dönmüş olursa o kadar az kazanç sağlar. Genel olarak cimriler daha cümertlik göstermekle daha çabuk zengin olurlar. Değişen Dil ve insanlar. Kitabımı az insanlar ve az yıllar için yazıyorum. Uzun ömürlü olabilmesi için daha sağlam bir dille yazılması gerekirdi. Bizim dilimizin bugüne kadarki sürekli değişmelerine bakılınca, 50 yıl sonra şimdiki halinde kalacağını kim umabilir? Her gün elimizden kayıp gidiyor. Benim yaşadığım yıllar içinde yarı yarıya değişti. Şimdi artık olgunlaştı diyoruz, her çağ kendi için öyle der. Hep böyle kaçıp değiştiği sürece ben dilimizin bugünkü halinde kalmasını özlemem. İyi ve yararlı yazılar onu kendilerine bağlayabilirse bağlar. Göreceği rabette devletimizin kaderine göre değişir. Onun için kitabıma hiç çekinmeden kişisel birçok yazılar koydum. Bunlar bugün yaşayan insanların işine yaramakla kalır ve orta anlayıştan öte özel bilgileri olan kimi insanları ilgilendirir. Gördüğüm birçokları gibi benim ardımdan da olur olmaz sözler edilmesini istemiyorum doğrusu. Şöyle düşünürdü, böyle yaşardı, şunu ister, bunu istemezdi, ölürken konuşsa. Bana şunu der, şuna bunu verirdi, onu benden iyi tanıyan yoktu gibi. Kitabımda edep kurallarının izin verdiği ölçüde eğilimlerimi, sevgilerimi az çok belirtiyorum. Bilmek isteyenleri sözlü olarak daha da serbestçe ve içtenlikle açıklıyorum duyup düşündüklerimi. Ama bakmasını bilen bu anılarımda her şeyi söylediğimi, gösterdiğimi görür. Yazıya dökemediğimi parmağımla gösteriyorum burada.'' Görenlere kısacık göstermeler yeter. Üst tarafını kendin bulabilirsin. Lükretius. İstenecek, aranıp bulunacak hiçbir şey bırakmıyorum kendimde. Sözüm edilecekse doğru dürüst, gerçeğe uygun edilmesini istiyorum. Ölmek için de olsa, beni olduğundan başka türlü göstermek isteyeni yalanlamak için öbür dünyadan seve seve kalkar gelirim. Yaşayanlardan bile olmadıkları gibi söz edildiğini görmekteyim. Yitirdiğim bir dostumu, o. Labuat. Var gücümle desteklemeseydim, binbir türlü suret biçerlerdi ona. İnsanlar ve hayvanlar. Hayvanlar arasında en konu bir haberleşme olduğunu açıkça görüyoruz. Yalnız aynı türden olanlar değil, ayrı türden olanlar da birbiriyle anlaşabiliyorlar. Söz bilmez sürüler, vahşi hayvanlar türü, türlü bağrışmalarla anlatırlar duydukları korkuyu, acıyı ya da zevki. Lucretius Atka bir çeşit havlamasından kızgın olduğunu anlar. Başka türlü bir havlamasıysa hiç ürkütmez onu. Aralarındaki iş ortaklığından anlıyoruz ki, sesli olmayan hayvanların bile başka bir haberleşme yolları var. Hareketleriyle konuşup anlaşıyorlar. Başka türlü değil çocuklarında sesle anlatamadıklarını hareketle anlatmaları. Lükretius. Neden anlaşamasınlar? Bizim dilsizlerimiz de, İşaretlerle pekala söyleşiyor, tartışıyor, hikayeler anlatıyorlar. Öyle alışkın, öyle usta olanlarını gördüm ki her istediklerini eksiksiz anlatabiliyorlar. Aşıklar yalnız gözleriyle neler söylerler birbirine. Bozuşur, barışır, yalvarışır, anlaşır, söyleşirler gözleriyle. Ve susmada bile sözler yalvarmalar vardır. TASKO ya ellerle neler söylemeyiz, isteriz, söz veririz, çağırırız, yol veririz, korkuturuz, yakarırız, yalvarırız, yatsırız, istemeyiz, sorarız, beğeniriz, sayarız, itiraz ederiz, pişman oluruz, korkarız, utanırız, kuşkulanırız, bildiririz, buyururuz, isteriz, yüreklendiririz, yemin ederiz, küçümseriz, meydan okuruz, kızdırırız, suçlarız, mahkum ederiz, affederiz, küfrederiz, pohpohlarız, alkışlarız, kutlarız, utandırırız. Alay ederiz, uzlaştırırız, sağlık veririz, çoştururuz, sevindiririz, bayram ederiz, acırız, üzeriz, rahatsız ederiz, şaşırtırız, bağır, bağırırız, susarız, daha neler neler, dille yarışacak kadar. Başımızda buyur ederiz, kovarız, evet deriz, hayır deriz, yalanlarız, hoş karşılarız, yüceltiriz, kutsallaştırırız, hor görürüz, isteriz, tersleriz, sevindiririz, dertlendiririz, opşarız, azarlarız. Dizginleriz, kızdırırız, korku veririz, güven veririz, soruştururuz ya kaşlarımızla ya omuzlarımızla. Abderya'dan gelen bir elçi, Isparta kralı Agis'e söylediklerini uzun uzun söyledikten sonra sorar. Efendimiz, yurttaşlarımıza nasıl bir cevap götürmemi isterler? Seni tek söz söylemeden her istediğini dilediğin gibi söylemekte serbest bıraktığımı söylersin, der kral. İşte size konuşan ve çok iyi anlaşılan bir susma. İnsan yalnız sözle insandır ve yalnız sözle bağlanırız birbirimize. Öldürme tehlikesine karşı. Öldürme tehlikesi karşısında Julius Caesar'ın tuttuğu yol bence tutunulacak yolların en güzeliydi. Önce hoşgörülük ve tatlılıkla düşmanlarına kendini sevdirmeye çalıştı. Hazırlanan suikastleri öğrenip bunlardan haberi olduğunu ulu orta göstermekle yetinirdi ve pek soyluca bir soğukkanlılıkla, korkmadan, ortalığı telaşa vermeden oluruna bırakırdı işi. Kendini tanrılara ve talihe emanet ederek. Öldürüldüğü zaman böyle bir halde olduğu su götürmez çünkü. Bir yabancı Sirakusa kralı Dianusas'a, İyi bir para karşılığı uyruklarının kendisine karşı hazırlayacakları bütün kundakları sizinleyip meydana çıkarmanın şaşmaz yolunu öğretebileceğini orada burada söyleyip herkese duyuruyor. Haberi alan Dionysos çağırtıyor adamı korunması için böylesine gerekli bir ustalığı öğrenmek için. Yabancı gelip kendisine öğretecek hiçbir hüneri olmadığını yalnızca ona bir torba altın vererek yaman bir sırrı elde ettiğini sevinçle ilan etmesini söylüyor. Kral beğeniyor bu buluşu. 500 altın saydırıyor yabancıya çok yararlı bir bilgi edinmeden kim olduğunu bilme, bilinmeyen bir adama bu kadar büyük bir para verilebileceğini düşünemiyor kimse düşmanlarının çekinmesini sağlıyor bu söylenti bunun gibi akıllı krallar canlarına karşı girişilen tertipleri öğrenince hemen yarar, yararlar ki bunu herkes iyi haber aldıklarına gizli kapaklı her işin kokusunu alacaklarına inansın Atina Dukas'ı son zamanlarda Floransa'yı zorbaca yönettiği sırada birçok saçmalıklar yaptı. Ama bunların en büyüğü şu oldu. Floransalıların ayaklanmaya hazırlandıklarını aralarında Motei Dumoroza diye biri kendisine fikreleyince hemen veriyor onu ki bu haber ortaya yayılmasın. Haklı yönetiminden şikayetçi kimseler bulunabileceği düşünülmesin. Eskiden bir yerlerde okumuştum. Önemli kişilerden bir Romalı Tramviranın şehrinden kaçıyor. Ardına düşenlerin elinden bir kurnaz, kurnazca buluşla kurtuluyor. Sonunda bir gün onu yakalamaya gelen bir sürü atlı saklandığı bir çitin yanı başına geliyor az kalsın görebilecekler diye kurtuluyor ama bu kez artık dört bir yanda aranıp taranmaktan kurtulmak için çektiği bunca sıkıntıyı böylesi bir hayattan umabileceği rahat soluğun azlığını olacağı bir kez göğüs gelmenin bu soluk soluğa yaşamaktan daha iyi olduğunu düşünerek geri çağırıyor askerleri saklandığı yere yapabilecekleri kötülüğü göze alıp Onları da kendisini de sürüncemeden kurtarmak için. Düşmanı üstüne çağırmak delice bir davranış ama çıkmaz bir yolda sürekli can telası içinde yaşamaktansa böylesi daha iyi gelir bana. Alacağınız tedbirler size kaygılar, kuşkulardan başka şey getirmeyecek. İyisi mi güzel bir yüreklilikte ne olacaksa olsun dersiniz belki bir şey olmaz diye bir avuntunuz da olur üstelik. Ölmek özgürlüğü Filozofluk yapmak kuşku duymaktır derler. Öyleyse benim için saçmalamak, aklına geleni söylemek daha zorlu bir nedenle kuşkulanmak olmalıdır. Çünkü araştırmak, çözüm getirmektense kürsü başkanının işi. Benim kürsü başkanım tanrısal gücün yetkisidir ki o kimseyi dinlemeden yönetir bizi ve insanlara özgü boş çekişmelerin üstündedir diyelim Pilafos Kılıç elde, Pelopon ise girince... Biri gelmiş, Damidas'a demiş ki, bu adamın dostluğunu kazanmazsak, yalıların çok çekeceği var. Hadi be korkak demiş Damidas, ölümden korkmayanların ne çekeceği olabilir. Agis'e de bir insan nasıl özgür yaşay yaşayabilir diye sorulduğu zaman, ölümü küçümseyerek demiş. Bu görüşler ve bu konuda aslında daha binlercesi ölümü sabırla beklemekten öte bir davranış istiyorlar elbet insandan. Hayatta ölümden beter birçok belalar vardır çünkü. Antigonos'un tutsağı bir Ispartalı çocuk köle olarak satılıyor, efendisi onu zorla çirkin bir işte kullanmaya kalkınca görürsün demiş çocuk. Kimi satın aldığını, özgürlüğüm elimdeyken ayıptır kul olmak senin gibisine. Böyle der Ispartalı çocuk ve atar kendini evin tepesinden aşağı. Antipaterin bir isteğini kabul ettirmek için korkutmaya kalkıştığı Spartalılar bizi ölümden beter bir şeyle korkutmak istersen daha seve seve ölürüz demişler. Her yapacakları işe engel olacağını yazan Piliposo'da ölmemize de engel olamazsınız ya diye karşılık vermişler. Derler ki Bilge yaşamızı gerektiği kadar yaşar. Şunu da derler ki, doğanın en başta gelen ve halimizden yakınması, gereksiz kılan lütfu, bizi dünyadan göçmekte özgür bırakmasıdır. Hayata verdiği giriş yolu bir tek ama çıkış yolu yüz binlerce. Yaşamak için toprağımız olmayabilir ama ölmek için toprak bulunur nasıl olsa. Bu ay Katus'un dediği gibi, dünyadan ne diye yakınırsın, bağladığı yok ki senin. Dertler içinde yaşıyorsan, bu korkaklığın yüzündendir senin.'' İstediğin zaman ölmek elinde. Her yerde ölüm var, Tanrı bol bol veriyor onu. Herkes, herkesin hayatını alabilir, ama ölümü alınamaz kimseden. Binlerce kapısı var ölümün. Seneca. Bir tek aslının devası değil, bütün dertlere devadır ölüm. Hiçbir zaman korkulmayacak, çok kez aranacak, pek emin bir limandır ölüm. Hayata habis son vermişiz, ha kendi son bulmuş. Hepsi bir, ha eceline koşmuş insan, ha beklemiş onu, nereden gelirse, gelse, kendi ecelidir gelecek olan. İplik nerede koparsa oradadır ecel, orasıdır yumağın ucu. En gönüllü olanıdır ölümlerin en güzeli. Yaşamak başkasının istemine bağlı, ölmek yalnız bizimkine. En çok ölümde kendi huyumuzu suyumuza göre davranmalıyız. Başkalarının ne diyeceği düşünülmez bu işte, çılgınlık olur düşünmekte. Yaşamak kölelik olur, ölmek özgürlüğümüz olmazsa. Hastalıkların iyileştirilmesi çoğu kez yaşamayı kısıtlamakla olmuyor mu zaten? Etimizi yarıyorlar, dağılıyorlar, elimizi ayağımızı kesiyorlar, yemekten kesip karnımıza alıyorlar. Bir adım daha atıversek öteye, toptan kurtulmuş oluruz. Şah damarımız neden kara kan damarımız kadar buyruğumuzda olmasın? Vicdanımız bizi günah işlememeye, isteklerimiz azaldığı için değil, aklımızın gereklerine uyarak zorlamalıdır. Gülmek ve ağlamak Demokritos ve Heraklitos öyle iki filo filozoftu ki, birincisi insanlık haline boş ve gülünç bulduğu için halk arasında alaycı bir güler yüzle çıkarmış. Heraklitos ise insanın halini acıdığı, vahladığı için hep üzgün bir yüz ve da dolaşırmış. Evinden dışarı adım atar atmaz gülmeye başlardı biri, öteki ise ağlamaya başlardı. Juvenalis Ben birinci davranıştan yanayım. Gülmek ağlamaktan daha hoş olduğu için değil, yalnız insanlığı daha fazla küçümsediği, bizleri daha fazla suçladığı için. Öyle hallerimiz var ki ne kadar aşağılansak geridir bence. Yakınmada, vahlanmada acıdığımız şeye değer verme vardır bir çeşit. Alay edilen şeylerse değer vermediğimiz şeylerdir. Sanmıyorum ki insanlıkta saçmalıktan fazla dert, budalılıktan fazla kötülük olsun. Dertlerimiz saçmalıklarımızdan daha ağır basmaz. Aşağılık olduğumuz kadar zavallı da değiliz. Onun için Diojen kendi kendisiyle konuşan, fıçısına yuvarlayıp gezen, Büyük İskender'e dudak bükken, insanları sineklere, hava cıva dolu torbalara benzeten o filozof Bence insanlardan nefretiyle ün kazanan Timon'dan daha acı, daha sarsıcı, dolayısıyla daha doğru bir yargıçtı. Çünkü nefret ettiğimiz şey yüreğimizde yeri olan bir şeydir. Timon lanet dokuyordu bize, batmamızı istiyordu bütün hıncıyla, tehlikeli, zararlı, ulaşıcı diye kaçıyordu yakınlığımızdan. Öteki o kadar az değer veriyordu ki bize, yaklaşmamız rahatını kaçıramaz, tutumunu değiştiremezdi. Kovmuyordu insanları korktuğundan değil, onlarla görüşmeyi hiçe saydığından. Bizi kendisine iyilik de, kötülük de yapmaktan aciz sayıyordu. Hainleri Hıyanet Antigonus bir şehrin askerlerini kandırıp kendi rakibi olan komutanları Ömenes'e ihanet ettiriyor ama askerlerinin ihanetiyle adamı öldürdükten sonra kendisi tanrısal adaletin uygulayıcısı olmaya kalkıyor, hainleri şehrin mahallesine teslim edip hepsinin dilediği biçimde temizlenmesini emrediyor. Öylesine yaptırıyor ki dediğini, sayıları bir hayli çok olan bu askerlerin bir teki bile Makedonya'ya dönmüyor. Askerler kendisine ettikleri hizmetin büyüklüğü ölçüsünde kötülük etmiş ve cezayı hak etmiş oluyorlardı. Efendisi Sul Sulpisius'un saklandığı yeri haber veren köle, Silanın vermiş olduğu söz gereği serbest bırakılıyor ama devlet hikmeti gereği tarpeliyon kayalığından atılıyor. Bizim Kral Kolevis de Kanar'da hizmetçilerine altın silahlar vaat ederek efendilerine ihanet ettiriyor sonra üçünü de astırıyor. Kimi yerde de hıyanet edenlerin boyunlarına ihanet karşılığı aldıkları keseyi takıp asıyorlar. Kendi isteklerini yerine getirdikten sonra kamu isteğini de yerine getirmiş oluyorlar böylece. Mehmet II. Fatih Sultan Mehmet, soyunun adeti üzere taht kıskançlığı yüzünden kardeşini ortadan kaldırmak isteyince onun adamlarından birini kullanıyor bu işte. Adam da fazla su yutturarak boğuyor şehzadeyi. İş olup bitince padişah bu cinayetin kefareti olarak katili ölen kardeşinin anasına yalnız babadan kardeştiler çünkü teslim ediyor. O da padişahın gözü önünde katilin karnını yardırıyor. Kendi elleriyle yüreğini bulup sökerek sıcak sıcak köpeklere yediriyor. Kendileri hiç de iyi olmayanlar kötü ve eylemden çıkar sağladıktan sonra rahat yürekle işe biraz iyilik doğruluk karıştırmaktan hoşlanırlar bir karşılık ödüyormuş vicdanlarını temizliyormuş gibi. Kaldı ki bu korkunç kötülükleri alet ettikleri kimseler kendilerini suçluyorlarmış gibi gelir onlara. Ölmelerini isterler ki bu yüz karası işlerin bilinci, tanıklığı silinsin gitsin. Hastalık Benim hastalığım hastalıkların en kötüsü, en azılısı, en ağrılısı, en belalısı, en listidir. Sürüklesi, Kum hastalığından bahsediyor. Şimdiye kadar... 5. Altı uzun ve belalı sancı geçirdim. Bilmem ben mi yaman bir adamım yoksa ölüm korkusundan ve doktorların aklımıza soktukları tehlikeler neden ve sonuçlardan düşüncesini kurtarmış bir insan için bu acı kolay dayanılır bir acı mıdır? Bence ağrının etkisi aklı başında bir insanı çileden çıkarıp deliye döndürecek kadar şiddetli dehşetli olmuyor. Kum sancısından benim şu yararım oldu ki bir türlü kendime kabul ettirmediğim ölümü artık yadırgamayacağım. Çünkü sancılar beni ne kadar sıkıştırır, tedizgin ederse, ölüm korkusundan o ölçüde kurtuluyordum. Hayata, yalnız hayatta olduğum için bağlanmaya zaten alışmıştım. Hastalığım bu bağı da çözecek. Allah veri de hastalığın şiddeti gücümü aşıp bana ölümü sevdirip arzulatmasa. Çünkü bu da ölümden korkmak kadar kötü bir şeydir. Ne ölümden kork ne de ölümü iste. Martialis Bunlardan ikisi de kaçınılacak durumlardır. Ama birincisinden kaçınmak çok daha kolaydır. Evet ama acılara dayanırken hiç istifimizi bozmamayı, mağrur ve sakin bir tavır takınmayı bir ahlak kuralı yapmak da bana anlamsız bir gösteriş gibi geliyor. Neden bir şeyin aslına doğrusuna bakan felsefe burada görünüş üzerinde duruyor? Bu oyunu aktörlere, söz ustalarına bıraksın. Dış hareketlerimize bu kadar önem veren onlardır. İnsanın yüreği sağlamsa, acıları yenmek için ağlayıp sızlamaktan çekinmesin. İrademizi aşmayan bu sızlanmaları, irademizi aşan iç çekişleri, hıçkırıklar, çarpıntılar, sararmalar gibi görsün. Yürekte korku, sözlerde umutsuzluk yoksa daha ne istiyor? Düşüncemiz kıvranmıyorsa, bedenimiz kıvranmış ne çıkar? Felsefe bizi başkası için değil, kendimiz için, güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir. Düşüncemizi yönetsin yeter, onun işi bu. Ruhumuza öyle bir güç versin ki kum sancılarında kendini kaybetmesin, korkakça boyun eğmesin, karşı koysun, bitkin ezilmiş bir hale gelmesin, bir savaş taşkınlığı ve azgınlığı göstersin, bir dereceye kadar çevresindekilerle konuşmak ve daha başka şeyler yapmak gücü olsun. Bu kadar çekin hallerde, insandan hiç istifini bozmamasını istemek zalimliktir. Biz savaşı kazanalım da varsın gösterişimiz bozuk olsun. Vücut kıvranmakla rahatlıyorsa bırakın kıvransın. Hareket iyi geliyorsa istediği gibi yuvarlanıp tepinsin. Var Bağır gücüyle bağırınca ağrı biraz olsun geçer yahut diner gibi olursa hiç çekinmeden bağırsın. Ona ille de bağıracaksın demeyelim ama bağırmasına da karışmayalım. Epikuros olgun bir insanın acı çekerken bağırmasını hoş görmekle kalmıyor bunu öğütlüyor bile. Güreşçiler rakiplerine vururken, zırhlı yumruklarını savunurken inler gibi bağırırlar. Çünkü bağırmak sinirleri gerer ve vuruş daha kuvvetli olur. Cicero Bunları söylemekten amacım, kum sancılarında yaygara koparanları hoş görmektir. Çünkü ben kendim şimdiye kadar bu sancıları biraz daha durgun geçirdim, bağırıp çağırmadım, yalnızca inledim. Ama bu edepli halde kalmak için hiç de kendimi zorlamadım. Çünkü böyle bir üstünlüğe değer verenlerden değilim. Sağlık üstüne, iyiyken de hastayken de canımın istediğini yapmışımdır her zaman. İçimden gelen isteklere büyük bir güvenim vardır. Acıyı acıyla gidermeyi sevmem. Hele insana hastalıktan daha fazla razı eden ilaçlardan nefret ederim. Karnımız ağrıyor diye kendinizi istiridye yemek keyfinden yoksun ettiniz mi? Derdiniz birken iki olmuş demektir. Hastalıktan çektiğiniz yetim örmüş gibi. Bir de perhizden çekersiniz. İlaçlarda nasıl olsa aldanıyoruz madem. Bari ağzımızın tadıyla aldanalım. Herkes bunun tersini yapıyor. Kendine zor gelen neyse iyiliği onda görüyor. Kolay bakımdan çekiniyor. Canımın çektiği yiyecekler, çok defa mideme en az dokunan şeyler olmuştur. İştahım midemle kendiliğinden uyuşur. Gençken biberli baharlı şeyler hoşuma giderdi. Yaşlanınca mideme dokunuyor, hoşuma da gitmez oldular. Şarap hastalara iyi gelmez. Hasta olduğumda en tiksindiğim şey de... Şarap olur. Zorla, istemeye istemeye yaptığım her şey dokunur bana. Seve seve, iştahla yaptığım hiçbir şeyden zarar görmem. Hoşuma giden bir şeyin bana dokunduğunu bilmiyorum. Onun için hekimlerin dediklerini her zaman keyfimden yana çevirmişimdir, hem de alabildiğince. En büyük dertler çoğu zaman doğaya uyacak yerde kendi uydurduğumuz çarelerden gelir. İspanyolların bir, bir sözü türlü yönlerden hoşuma gider.'' Allah beni kendimden korusun. Hastayken beni üzen şey, canımın istediğini yapmamak değil, canımın bir şeyi istemez oluşudur. Keşke bir şey istese de yapsam, hekimler zor durdurur beni. Sağken bütün kaygımda umutlu, istekli olmaktır. Uyuşup, isteksiz olmak ne acıklı bir şeydir. Hekimlik bilgisi, son sözünü söylemiş değil ki, bizim ağız açmaya hakkımız olmasın. Bu bilgi iklimlere, aylara, Frenel'e ve eskaliye göre değişir. Hekiminiz uykuyu, şarabı ve eti sizin için zararlı görüyorsa üzülmeyin. Ben size onun gibi düşünmeyen bir başka hekim bulurum. Hekimlerin düşünceleri bin bir kalıba girecek kadar değişiktir. Bir zavallı hasta bilirim, iyileşeceğim diye aylarca susuzluktan yandı tutuştu. Sonra bir hekim kendisine su içmemenin zararlı olduğunu söyledi. Neye yaradı çektikleri? Geçenlerde bir hekim çok sıkı perhizden sonra böbrek taşından öldü. Rezlektaşlarının dediğine göre bu perhiz onu kurutmuş, tüketmiş ve taşın büsbütün azmasına neden olmuş. Üç Büyük Adam Bildiğim bütün insanlar arasında bir seçme yapmam istense ben üç insanı hepsinden üstün tutardım. Bunlardan biri Homeros'tur. Homeros, Aristoteles'ten ya da Varro'dan daha mı bilgilidir? Diyeceksiniz. Hayır. Hatta şiir sanatında Ver Vergilios'un ondan hiç de aşağı kalmadığı ileri sürülebilir. Bu konuda hüküm vermek her ikisini de bilenlere düşer. Ben kendi hesabıma yalnız birini, Vergilios'u biliyorum. Açıkça söyleyeyim ki şiirde bu büyük romanın aşılabileceğini aklım almaz. Gerçi böyle söylerken Vergilios'un Homeros'tan esinlenip ders aldığını, onun ardından yürüdüğünü koskoca anesini, İlyada'nın bir parçasından çıkardığını da unutmamalıyız. Ama ben orasında değilim. Bu adamı büyük ve neredeyse insanüstü bir varlık sayarken ben birçok başka şeylere hesaba katıyorum. Hatta bazen dehasıyla bunca tanrılar yaratmış, insanlara da kabul ettirmiş bir adamın tanrılar arasında yer almamış olmasına şaştığım bile oluyor. Körlüğüne, yoksulluğun ve bilimlerin gelişmesinden önce yaşamış olmasına karşın öyle gerçeklere ulaşmış ki, Ondan sonra yeni bir düzen kurmak, bir savaşı yönetmek, dinden, felsefeden veya sanatlardan söz açmak isteyenler hangi mezhepten olurlarsa olsunlar hep ondan ders almış. Soğusunlar hep ondan ders almış. Soğusunlar hep ondan ders almış. Soğusunlar hep ondan. Olsunlar, hep ondan dedim denemeler. Sayfa 222 Körlüğüne, yoksulluğun ve bilimlerin gelişmesinden önce yaşamış olmasına karşın, öyle gerçeklere ulaşmış ki, ondan sonra iyi bir düzen kurmak, bir savaşı yönetmek, dinden, felsefeden veya sanatlardan söz açmak isteyenler, hangi mezhepten olurlarsa olsunlar, hep ondan ders almışlar, her şeyi bilen bu Yaman hocanın kitaplarını, bütün bilgilerin kaynağı saymışlardır. Güzel ne, kötü ne, yararlı ne, zararlı ne, Bunları o daha iyi söyledi. Kısipos'tan, Krantor'dan. Horatius. Ondan o tükenmez kaynaktan gelir. Hermetos'un kutsal suları şairlere. Ovidius. Kalın Musa'ların yoldaşlarına, onlardandır yıldızlara yükselen Homeros'ta. Dükretius. Bu gömert kaynağı sonrakiler... Akıttılar bütün kendi şiirlerine, bir ırmak bir sürü dereceye bölündü, bir insanın mirasıyla beslenerek. Manilius. Bu büyük adam, insan eserlerinin en değerlisini, doğa düzenine aykırı giderek yaratmış. Çünkü doğuşta her şey kusurlu olduğu halde Homeros'ta şiir, daha birçok bilgiler çocukluk çağına olgun, kusursuz ve pürüzsüz olarak girmişler. Bu bakımdan onu ilk ve son şair de sayabiliriz. İskilerin de çok güzel gördükleri gibi Homeros kendinden önce gelenlerden hiç kimseyi taklit etmediği için kendinden sonrakilerden hiçbiri de onu taklit edememiştir. Aristoteles'e göre hayat ve hareket yalnız onun sözlerinde vardır. Yalnız onun sözleri özlü sözlerdir. Büyük İskender, Darius'tan aldığı ganimetler arasında değerli bir çekmece bulmuş ve demiş ki, ''Bunun içine benim Homeros'umu koyun. Savaşlarda bana en doğru yolları gösteren odur.'' Anaksandrias'ın oğlu Cleamones de Homeros'u askerlik sanatını çok iyi bildiği için Lakademonyalıların şairi sayıyordu. Plutartos'un Homeros'ta beğendiği taraf, onun insanı hiçbir zaman doyurup usandırmaması, okuyucuya durmadan değişen bir yüz göstermesi her sayfada yeni bir güzelliğe bürülmesidir.'' Bu değeri Homeros'tan başkasında bulamazsınız. Delişmen Alkibiades bir gün edebiyatla uğraşan birisinden İlyada'yı istemiş. Adam yok deyince Alkibiades sokatı yapıştırmış. Siz de bugün dua kitabı olmayan bir papaza ne dersiniz? Cenopanis bir gün Siracusa kralı Hieron'a yoksulluğundan yakınırken iki kul tutmaya gücü olmadığını söylemiş. Hieron demiş ki iyi ama senden çok daha yoksul olan Homeros'un ölmüşken bile on binden fazla kulu vardı. Paneatus'un Platon'a filozofların Homeros'u demesi de tek anlamlıdır. Bütün bunlardan başka onun kadar ün kazanmış kim var dünyada, onun adı ve eserleri kadar dillere destan olmuş ne var? Troya, Helena ve savaşları belki de olmuş şeyler değildir ama onları bildiğimiz kadar neyi biliriz? Çocuklarımıza hala Homeros'un üç bin yıl önce uydurmuş olduğu adları veriyoruz Hector'u. Aşil'i kim tanımaz? Yalnız birkaç soy değil, ulusların birçoğu kaynaklarını bu masallarda arıyor. Türklerin padişahı II. Mehmet, papa II. Pius'a şunları yazmış. İtalyanların bana düşman olmalarına şaşıyorum. Biz de İtalyanlar gibi Troyalıların soyundayız. Yunanlılardan Hektor'un öcünü almak benim kadar onlara da düşer. Onlarsa bana karşı Yunanlıları tutuyorlar. Öyle bir bir komedya ki bu İlyada, Yüzyıllardan beri krallar, devletler, imparatorlar sanki ondan aldıkları rolleri oynuyorlar. Bütün dünya bu komedyanın sahnesi oluyor. Yedi büyük Yunan şehri arasında Homeros'un doğduğu yer konusu yüzünden kablo çıktı. Aslanın bilinmemesi bile onun için bir onur oldu. Öteki büyük insan İskender'dir. Seferlerine kaç yaşında başladığını, ne kadar az bir kuvvetle ne büyük işler başardığını, ardından gelen görgülü ve ünlü dünya komutanları arasında daha çocukken kazandığı üstünlüğü her tehlikeyi göze alarak, neredeyse haddini bilmeyerek diyecektim. Başardığı seferlerden talihten gördüğü inanılmaz kolaylığı düşünün. Önüne çıkan tepelerde ne varsa yıkarak, geçtiği her yerin altını üstüne getirerek, Hüsianus. 33 yaşında bu adam, dünyada insan yaşayan bütün toprakları zaferle dolaşmış, yarım bir ömür içinde bir insanın gösterebileceği bütün kudreti göstermiş, o kadar ki İskender'in yaşını gördüğü işlere göre hesaplarsanız, hiçbir insanın ulaşamayacağı bir yaş bulursunuz. İskender'in askerlerinden sayısız kral soyları türemiş, ölümünden sonra dünya onun dört komutanı arasında paylaşılmış, uzun zamanda onların torunları elinde kalmış. İskender'in ahlak değerleri saymakla bitmez, doğruluk, nefsine egemenlik, cömertlik, sözünde erlik, yakınlarına sevgi, düşmanlarına insanlık. Gerçekten onun ahlakına hiç diyecek yoktur, gerçi pek nadir olarak haksızlıklarda etmiştir ama bu kadar büyük işler başarıp da haksızlık etmemek mümkün değildir. Bu gibi insanları hareketlerine egemen olan düşünceyle toptan yargılamak gerekir. Tabiyanın yıkılması, Mamendros'un, Epistonun hakimiyetinin, yüzlerce İran mevsirin, bir sürü Hintli askerin, çocuklarına varıncaya kadar bütün koz halkının öldürülmesi kolay hoş görülecek işler değildir. Ama Kletos'u öldürmekle işlediği suç fazlasıyla ödemesi ve daha başka davranışları gösteriyor ki yüreği temizdi. İyilik için yaratılmış bir insandı. Onun hakkında pek yerinde olarak derler ki, iyilikleri doğasının, kötülükleri talihinin eseridir. Biraz kendini beğenmiş olmasına, kötülenmeye pek dayanamamasına, Hintlileri asıp kesmekle pekileri gitmesine gelince, bütün bunlar bence yaşına ve hayatının baş döndürücü hızına verilebilir. Ya askerlik değerleri, atılganlığı, tedbirliği, sabrı, disiplini, ustalığı, mertliği, talihi ki Anibali görmemiş olsaydık, İskender'i bu bakımdan aşacak adam olmazdı. Bir erkek olarak tanrısal yaratılışı ve güzelliği, o genç, o dinç, o alev gibi yüz, o dimdik baş, o aslanca duruş. Tıpkı Venüs'ün sevdiği sabah yıldızının deniz sularında yıkanmış temiz yüzünü gösterince karanlıkları dağıtması gibi. Berçeliyoz. Bilgide ve düşünce de üstünlüğü, temiz, lekesiz ve eşsiz ününün büyüklüğü ve sürekliliği. Ölümünden sonra onun madalyalarını taşıması herkes uğur sayıyordu. Krallardan söz etmemiştir. Hala bugün Müslümanlar bütün tarihleri küçük gördükleri halde onun tarihine büyük bir değer verirler. Bütün bu değerleri bir araya getirerek düşünecek olursanız İskender'i Sezar'dan üstün tutuşuma hak verirsiniz. Sezar onunla boy ölçüşebilecek tek adamdı. Hatta tarihin İskender'e yardım ettiği kadar Sezar'a yardım etmediğini yatsıyamayız. İkisinin birçok tarafları birbirine eşittir ama Sezar'ın İskender'den üstün bir tarafı yoktur. Bu iki adam, dünyanın dört bucağını kasıp kavuran iki yangın, iki seldi. Sezar'ın tutkusundan daha az taşkınlık olsa bile sonunda hem kendisi, hem ülkesi, hem de dünya öyle felaketlere sürüklendi ki her ikisinin değerlerini teraziye koyunca İskender ister istemez daha ağır basıyor. Üçüncü ve bence en değerlisi Epaminandos'tır. Ünü ötekilerden çok daha azdır. Ama ün değerin öz unsurlarından değildir. Epaminandos'ta yaratış ve yürek istediğiniz kadar, hem de tutkunun doğurduğu cinsten değil, bilginin ve aklın olgun bir ruha aşılacı, aşıladığı cinsten. Bundan yana İskender'den Sezar'dan aşağı kalmaz. Çünkü kazandığı zaferler ne öyle çok ne de öyle parlak olmamakla birlikte ne koşullar altında kazanıldıkları düşünülecek olursa hem çetinlik ve büyüklük hem de yiğitlik ve askerlik bakımından onların zaferleri kadar değerlidir. Yunanlılar onu hiç duraksamadan en büyük adamları saymışlardır. Yunanistan'ın en büyük adamı olunca da dünyanın en büyük adamı sayılmak zor değildir. Bilgisine ve olgunluğuna gelince Yunanlılardan kalan bir söze göre onun kadar çok bilen ve onun kadar az konuşan adam yokmuş. Epaminandos, Pitagoras okulundandır. Az şey söylemiş fakat söylediğini herkesten daha iyi söylemiş. Hatiplikte eşsiz ve çok inandırıcıymış. Ahlakına, vicdanına gelince iş başına gelmiş insanların hiçbiri bundan yana onunla boy ölçüşemez. Bu tarafıyla, ki insan da asıl bu tarafıyla insandır, hiçbir filozoftan, hatta Sokrat'tan bile aşağı kalmaz. Epemynandos'ta, ruh temizliği temelli, sürekli, değişmez, bozulmaz bir haldir. İskender'in bu tarafı onun yanında sönük, kaypak, katışık, yumuşak, gelişigüzel kalır. Eskiler, büyük komutanları türlü halleriyle inceledikten sonra her birinde ünün asıl nedeni olan bir özel değer bulurlardı. Yalnız Epeminandos'ta erdem ve bilgi sürekli ve aynı derecede yüksekti. Yalnız o insan hayatının her yönünde, devlet işlerinde, kendi işlerinde, savaşta ve barışta, onurlu yaşayıp kahramanca ölmekte aynı büyüklüğü gösterebilmiştir. Ben hiçbir insanın hayatına her bakımdan onunkine duyduğum kadar saygı ve sevgi duymamışımdır. Şu kadar ki birlikte inat etmesinde ben yakın dostları gibi büyük bir ahlak üstünlüğü görmüyorum. Yalnız bu hareketini ne kadar yiğitçe ve saygıdeğer de olsa biraz çiğ buluyorum ve bu tarafına özenmeyi aklımdan geçirmiyorum. Ondan ayırt edemediğim tek insan Sikipio Amelianus'dur. Onun ölümü de o kadar kahramanca ve onurlu, bilimlerdeki anlatışı o kadar geniş ve derindir. Hayatında onu en çok sevindiren şeyin, Lucreta'da kazandığı zaferle anasına babasına verdiği sevinç olduğunu söylemiştir. Onların sevincini böyle onurlu bir işten kendisinin duyduğu haklı ve derin sevince üstün tutması ne kadar anlamlıdır. Yurdunu kurtarmak için bile bir adamı sorgusuz, sualsiz öldürmeyi doğru bulmazdı. İşte bunun için arkadaşı Pelopiadas'ın Tiabia'yı kurtarmak için geliştiği işi tek soğuk karşılamıştır. Bir savaşta bile karşı tarafta bulunan bir dosta rastlamaktan kaçınır, onu ölümden korumak isterdi. Epaminandos, Korintos yakınlarında More'nin kapılarını tutmak isteyen yalıları mucizeyi andıran bir vuruşla yardıktan sonra kimseyi kovalayıp öldürmeden yürüyüp gitmişti yoluna. Düşmanlarına karşı bile bu kadar insanca davranan, bu adamdan kuşkulanan Boatlılar elinden baş komutanlığı aldılar. Böyle bir nedenle atılmak onun için ne büyük olur. Az sonradan hiç utanmadan ona tekrar yerini vermek zorunda kaldılar. Anladılar ki şan ve onurları, kurtuluşları ona bağlıydı. Zafer her gittiği yerde gölgesi gibi ardından geliyordu. Ülkesinin onunla parlayan yıldızı onun ölümüyle söndü. Yaşamımızı ölüm kaygısıyla, ölümümüzü de yaşama kaygısıyla bulandırıyoruz. Her şey mevsiminde her şey mevsiminde gerek iyi şeyler ve onlarla birlikte her şey. Benim artık dua kitabıyla işim kalmadı. Quintus Flamenu'nun ordunun başında savaş hazırlanırken bir kenara çekilip Tanrı'ya dua ettiğini görmüşler. Savaşı kazandığı halde yine de ayıplamışlar bu davranışını. Bilge iyi şeylerde bile bir ölçü gözetir. Juvenalis next Knextrates'in tek ihtiyar halinde okula ...derse koştuğunu görmüş de... ...bu adam hala öğreniyor... ...ne zaman bilecek demiş. Filaponimeres'te... ...kral Plemenos'u... ...her gün silah kullanıp... ...vücudunu işletiyor diye övenlere demiş ki... ...bu yaşta kralın silah talimleri yapması... ...övünülecek bir şey değil... ...onun yapacağı iş artık silahları kullanmaktır. Bilgeler der ki... ...genç hazırlanmalı... ...ihtiyar yaşamalı. İnsan doğasında... Bilgelerin gördükleri en büyük kusur da arzularımızın durmadan yenilenmesidir. Her gün hayata yeniden başlıyoruz. Öğrenmek ve arzu etmek iyi ama ihtiyarladığımızı da unutmamamız gerek. Bir ayağımız çukurdadır. Hala içimizde yeni istekler, dilekler doğar. Bölüm karşısına gelmiş, sen mezarını düşünecek yerde mermer yonturup evler yaptırmaktasın. Horetius benim en uzun süreli niyetlerim nihayet bir yıllıktır. Artık göçmeye hazırlanıyorum. Yeni umutlara düşmekten, yeni işlere girişmekten kaçınıyorum. Bıraktığım her yeri son kez selamlıyorum. Benim olan her şeyden her gün biraz daha elimi çekiyorum. Bir hal zamandır artık ne bir şey getiriyor ne de bir şey kazanıyorum. Kendisinden çok. Görmüyor muyuz? Senekam Yaşadım. Talihin bana yürüttüğü yol bitti. Vergilius İhtiyarlığımın bana verdiği bütün ferahlık, hayatı bulandıran arzu ve endişelerden birçoğunu söndürmüş olmasıdır. Dünyanın gidişine, servete, büyüklüğe, bilime, sağlığa, kendime ait tasam kalmadı. İnsan da var ki sonsuz olarak susmayı öğreneceği bir zamanda konuşmayı öğrenmeye kalkar. İnsan her zaman öğrenmeye devam edebilir ama öğrenciliğe değil, alfabı okuyan bir ihtiyarın durumu bölünçtür. Zevkler insandan insana değişir. Her şey her yaşa uygun düşmez. Galus. Öğrenmek gerekirse durumumuza uygun bir şey öğrenelim. İhtiyarlıkta öğrenim ne işe yarar diye sordukları zaman biz de hayattan daha iyi, daha rahat ayrılmaya diye cevap verebilelim. Genç Kato, ölümünü yakın hissettiği bir sırada eline geçen bir Platon diyaloğunu ruhun ölmezliği üstüne olan diyolu bu amaçla okuyordu. Sanılmasın ki Kato çok daha önceden kendini ölüme hazırlamıştı. Hayır, ondaki kadar metinlik, kendinden eminlik ve olgunluk Platon'un yazılarında yoktur. Bu bakımdan onun bilgisi ve yürekliliği felsefenin üstündeydi. Bu diyaloğu okumakla ölüme hazırlanmıyordu. Ölüm düşüncesiyle uykusuna bile aralık vermeyen bir insan gibi hiç istifini bozmadan her gün yaptığı işlerden biri olan okumasına rastgele bir kitapla devam ediyordu. Reparatörlükten düştüğü geceyi oyunla geçirmiştim. Öleceği geceyi de okumakla geçirdi. Yaşamını yitirmek onun için mevkini yitirmekten farklı bir şey değildir. İnsanın kararsızlığı İnsanların davranışları üzerinde düşünce yürütmek isteyen bu davranışları birbirine uydurmaktan, hepsini bir kalıba sokmaktan çektikleri zorluğu hiçbir yerde çekmezler. Çünkü bu davranışlar çok zaman birbirine öyle, öyle arkarıdır ki aynı tezgahtan bu kadar çeşitli kumaş çıkması insana olanaksız gelir. Acımasızlığın simgesi olan Neron'a sarayın geleceği üzerine bir idam fermanı imzalatmaya getirmişler. Bir insanı ölüme göndermek Neron'un öyle yüreğini yakmış ki keşke hiç yazı yazmasını bilmeseydim demiş. Gelin de bunu açıklayın. Böyle örneklere herkeste hatta kendi kendinizde o kadar çok rastlarız ki aklı başında insanların bizi bir kalıba dökmeyen çalışmalarına şaşarım. Nasıl olur ki insanda en çok ve en açık görülen kusur zaten bir dalda durmamaktadır. Tablisterius’un ünlü sözü de bunun için doğrudur. Değiştirilemeyen bir düzen kötü bir düzendir. Bir insanı yaşamının belli başlı durumlarına bakarak yargılamak bize doğru gibi gelir ama inanç ve adetlerimizin mayasındaki kararsızlığı gördükçe bana öyle geliyor ki büyük yazarlar bile bizi her yerde her zaman hep aynı kalan bir varlık olarak görmekle yanılmışlardır. İnsanın herkes bilinen bir yüzünü alıyorlar sonra bütün hareketlerini bu yüzü uydurup anlatıyorlar uyduramadıklarının birçoğunu çoğunu hasır ediyorlar. Agustus'u bir türlü anlatamadılar çünkü bu adam bütün hayatı boyunca o kadar sık o kadar çabuk ve açık değişmeler göstermiştir ki en gözü pek yargıçlar bile onun hakkında hüküm vermekten çekinmişlerdir. İnsanların en güç inandığın tarafı değişmezlik, en kolay inandığı tarafları da değişikliktir. Her gün yaptığımız şey özlemlerimizin ardından rastlantıların rüzgarıyla sağa sola yukarı aşağı gitmektir. Ne istediğimiz ancak bir şeyi istediğimiz anda düşünürüz. Şu her yatırıldığı yerin rengini alan hayvan gibi değişir dururuz. Şimdi ileri sürdüğümüz bir düşünceyi birazdan bırakır, sonra tekrar ona döneriz. Hep salıntı, gidip gelme, kararsızlık. Kukla gibi iplerimiz çekilip oynatılıyoruz. Horatius Gitmiyoruz, götürülüyoruz. Suyun akıntılı veya durgun oluşuna göre kimi ağır ağır, kimi hızlı akıp giden şeyler gibi. Görmüyor muyuz, bocalıyor insan, aranıyor hep. Yer değiştiriyor, yükünü atmak ister gibi. Lucretius, her gün yeni bir hayata uyarız, gönlümüz zamanın değişmeleriyle türlü durumlara girer. İnsanların düşüncesi Zeus'un onlara verdiği değişik gün ışıklarına benzer. Cicero, bir düşünceden bir düşünceye gider geliriz. Hiçbir şeyi kendiliğimizden kesin ve sürekli olarak istediğimiz yoktur. Rastlantıların rüzgarı insanı keyfinin istediği yere götürdüğü gibi kendi durumumuzdaki kararsızlık da öteye beriye çekip değiştirilebiliyor. İçinize dikkatle bakarsanız kendinizi iki kez aynı durumda bulamazsınız. Ruhumu baktığım tarafına göre kimi şöyle, kimi böyle bir durumda görüyorum. Kendimi bir şöyle, bir böyle anla, anlatışım, İçimi bir şöyle, bir böyle bakışımdan geliyor. Kendimde türlü durumlar içinde bulamadığım karşıtlık yok. Utangaç ve yüzsüz, çekingen ve atılgan. Sessiz ve geveze, kaba ve ince, ahmak ve zeki, babacan ve aksi, yalancı ve doğru sözlü, bilgili ve cahil, cömert ve cimri, yerine göre bütün bu durumları az çok kendimde görüyorum. Ruh eşitliği İmparatorla kunduracıların ruhları eş kalıptan çıkmadır. Kralların gördükleri işlerin önemine ve ağırlığına bakarak bu işlerin önemli ve ağır nedenlere dayandığını sanırız yanlış Bizi işe süren, işten alıkoyan nedenler onlar için de aynıdır. Bizi komşumuzla kavgaya sürükleyen neden, hükümdarları savaşa sürükler. Uşağınıza, dayak atmanıza neden olan şey, krala bütün bir ulusu mahvettirebilir. Onların istekleri de bizimkiler kadar sudandır ama kudretleri daha fazladır. Kral da, bilenci de aynı iştahla acıkırlar. Kim bilmez ki delilik, özgür bir kafanın yiğitçe çıkışları, yüce ve görülmedik bir erdemini ortaya attıklarıyla çok yakın kapı komşusudur. Dünyanın bize göreliği Her varlık için en değerli, en yüksek varlık kendininkidir. Başka varlıkların değerlerini, kendi varlığını temel olarak ölçer, ona göre yargılar verir. Bu temel ve ölçü olmadıkça hayal gücümüz iş göremez. Başka bir çıkış noktası da yaratamaz. Kendimizin dışına, ötesine gidemeyiz. Bu yüzden insanlar şöyle düşünmüşler, varlıkların en güzeli insandır, o halde Tanrı onun şeklindedir. Kimse erdemsiz mutlu olmaz, erdem de aklın dışında değildir, akılsa insandan başka varlık da yoktur. O halde Tanrı insan biçiminde olacak. Xenophanes bunu pek hoş anlatır, der ki eğer hayvanları da Tanrılar icat ediyorlarsa ederler ya, onları kendilerine benzetip övünürler. Niçin? Örneğin bir kas şöyle düşünmesin, evrende her şey benim içindir, toprak üstünde yürümeye yarar, güneşin işi bana ışık tutmak, yıldızların işi yaşamım ve talihin üzerinde etkili olmaktır. Rüzgarlar, sular bana plan rahatlığı sağlar, bu gök kubbe benim kadar hiç kimseyi kayırmaz, ben evrenin gözbebeğiyim. bebeğim, insanoğlu benim yiyeceğimi içeceğimi arayıp buluyor. Oturacağım yeri yapıyor, bana hizmet ediyor, buğdayı benim için ekip biçiyor, gerçi beni kesip yiyor ama bu işi kendi eşlerine de yapıyor. Ben de insanoğlunu öldüren, yiyen kurtları yiyorum. Bir kartal aynı şeyi daha büyük bir gururla söyleyebilir, evrenin en güzel ve en soylu yeri olan göklerde istediği gibi uçabiliyor. İnsanın ön kötü durumu kendini bilmez ve yönetmez olduğu zamandır. İnsanlar arasında... Öfke ve kin doğruluğun sınırları dışındadır. Bu tutkular yalnız işlerine akıllarıyla bağlanmayan insanların işine yarar. Doğru ve temiz işler hep ölçülü ve ağırbaşlıdır. Ölçü olmayan yerde kavga, gürültü ve haksızlık vardır. Doğru yolu uğrunda kendimi ateşe atabilirim ama elden gelirse başkalarını yanmaktan korurum. Montaigne şatosu gerekirse herkesin eviyle birlikte yansın ama gerekmezse kurtulmasına sevinirim. İşimin bana verdiği olanaklarla onu korumaya çalışırım. ''Çoklarında gördüğünüz gibi iş sevgisi bir aksilik ve inatçılık olmamalıdır. Böylesi çıkara ve bencil tutkulara dayanır. Kahpece ve kurnazca bir harekete de cesaret dememeliyiz. Öyle gayretli kimseler vardır ki, bütün arzuları aslında insanlara kötülük ve eziyet etmektir. Onları coşturan hizmet ettikleri erek değil, çıkarlarıdır. Savaş haklı olduğu için değil, yalnızca savaş olduğu için kazıştırırlar.'' Birbirine düşman iki dostunuz arasında gönül ve vicdan rahatıyla yaşama olanağı vardır. Her ikisi de aynı sevgiyi gösteremezseniz bile sevginizde ölçülü kalırsanız hiçbirine sizden her şeyi isteyebilecek kadar bağlanamazsınız. Ölçülü kalmak koşuluyla her ikisinin güzel taraflarını tadarsınız. Bulunluk da balık avlamaya kalkmamak koşuluyla yüzebilirsiniz. Bütün varlığımızla her iki tarafa birden bağlanmak hem aklımıza hem de vicdanımıza aykırı düşer. Birinin isteğine uyup ötekine ihanet ettiğiniz zaman o dostunuz bilmez mi ki aynı ihaneti kendisine de yapabilirsiniz. İşine yaramadığınız için sizi dinler, ihanetinizden yararlanmaya çalışır ama size kötü gözle bakmaya da başlar. Çünkü iki yüzde insanlar getirdikleri sözle yararlı olurlar ama götürecekleri sözle de zararlı olabilirler. Birine söylediğim her şeyi gereğinde belki biraz sesimi değiştirerek ötekine de söyleyebilmeliyim. Birinden ötekine götürdüğüm sözler önemsiz, bilinen, ortamalı sözler olmalı. Hiçbirine yalan söylememenizi aklı gösterecek bir durum düşünemem. Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım ama sırları ilimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım. Dostlarımla şu pazarlığı yapabilirim. Bana sırlarını az, bana sırlarını az güvensinler, buna karşılık benim her söylediğim doğruluğuna inansınlar. Dostlarım bana her zaman istediğimden çok fazla sır vermişlerdir. Filipides, Lissimatos'a pek akıllıca cevap vermiş. Kral olan dile benden ne dilersin? Ne vereyim sana dediği zaman sırlarınızı vermeyin de ne verirseniz verin demiş. Bakıyorum herkes kendisine verilen işin gizli kapaklı her tarafını bilmek istiyor. Bunlar kendisinden gizlendi mi küsüyor ben ise götüreceğim işten fazlasını söylemedikleri zaman rahat ediyorum. Bilip de söylememenin üzüntüsünü duymak istemiyorum. Kötü işte kullanılmışsam bari vicdanım rahat olsun. Hiç kimseye fazla sevgiyle bağlanmak, bir uşak gibi sadık olmak istemem. Çünkü insanı ihanete ahiret etmeye kalkarlar. Kendini ihanet eden efendisine hayli hayli ihanet eder. Gel gelelim, öyle krallar vardır ki insanı yarı yarıya istemezler. Kayıtlı şartlı, bağlılıklarını küçük görürler. O zaman çaresiz kendilerine koşullarımı söylemeyi daha uygun bulurum. Çünkü kölelik konusunda yalnız aklın köleliğini kabul edebilirim ki onu bile gereğince yapamıyorum. Terhizle, reçetelerle, disiplinle yaşamaktan daha ahmakça, daha hımbılca bir yaşama yolu olamaz. Hekimlik üzerine Bir hekimin, bir başka hekimin reçetesini hiçbir şey eklemeden ya da eksiltmeden kullandığını gören olmuş mudur dünyada? Bundan anlaşılıyor ki hekimler ünlerini, Dolayısıyla kendi yararlarını hastaların yararlarından çok düşünüyorlar. Aralarında en bilgisi en eski çağda bir hastaya bir tek hekimin bakmasını gerekli saymıştı. Çünkü o hekim başarılı olmazsa bir tek adamın yanlışı bütün hekimlik sanatına yüklenilecek kadar büyütülemez. Başarılı olursa da tersine onun payı daha büyük olur. Çokluk oldukları yerde hem mesleklerini gözden düşürürler hem de yararlı olmaktan çok zararlı olurlar. Hekimlik biliminin büyükleri arasında hiç bitmeyen ve yalnız çok kitap okuyanlarca bilinen anlaşmazlıklarla yetinmemeleri, besleyip sürdürdükleri görüş ayrılıklarını ve değişkenliklerini üstelik halka göstermeleri gerekirdi. Hekimlikteki eski çatışmaya bir örnek ister misiniz? Hilopilos, hastalıklarının öz kaynağını safra ve benzeri akıtlarda görür. Erasista ratus, kırmızı kanda, Amplepiades Gözeneklerden geçen görünmez atomlarda, Alkmeon, beden unsurlarının eşitsizliğinde ve aldığımız havanın niteliğinde, Strato aldığımız besinin çokluk, çiğlik ve bozukluğunda, Hipokrat ruhlarda. Hekimlerin dostu ve benden iyi bildikleri Prinius bu konuda sesini yükselterek der ki, Yararlanacağımız bilimlerin en önemlisi yaşamamızı ve sağlığımızı korumakla görevli bilim, ne yazık ki bilimlerin en kararsızı, en bulanılı, en çok değişmelere uğrayanıdır. Güneşin yüksekliğinde ya da astronomi kestirmelerinin bir rakamında aldanmanın büyük bir tehlikesi yoktur. Ama tüm varlığımızla ilgili olan bu alanda kendimizi bunca ters rüzgarların esintisine bırakmak akıl değildir. Peloponnes savaşından önce bu bilimden pek söz edilmezdi. Hipokrat ün sağladı ona. Onun ortaya koyduğu her şeyi Kricipos alt altüst etti. Sonra Erasistarus, Aristoteles'in torunu, Crisipos'un bütün yazdıklarına karşı çıktı. Onlardan sonra gelen deneyiciler, bu sanatı uygulamakta bambaşka bir yol tuttular. Bu sonuncuların ünü azalmaya başlayınca, Heropilos bir başka hekimlik getirdi ki, Aslepiades de onu yıpratıp yıktı. Derken ardı ardına, Temiso'nun, Musa'nın görüşleri geçerlik kazandı. Daha sonra Mesalina'ya yakınlığıyla ünlü, Vaxilius Valentinkiler. Hekimlik imparatorluğu Neron zamanında Tasallus'un eline geçti. O da kendisinden önce geçen, geçerli olan her şeyi yıkıtı batırdı. Onun öğretisini yıkan Marsilyalı Klinas, bütün hekimliği yeniden yıldızların devinimlerine bağladı. Yemeği, içmeyi, uyumayı ayın ve bilgin keyfine göre ayarladı. Onu yıkıp yerine geçen yeni Marsilyalı Karinus oldu... O da eski hekimliğe saldırmakla kalmayarak halkın yüzyıllardır alışkın olduğu sıcak sularla tedavi yolunu değiştirdi, kışın bile herkesi soğuk sularla yıkatıyor, hastalarını herhangi bir derenin sularına sokup çıkartıyordu. Pinus'un zamanına kadar hiçbir Romalı hekim henüz olmaya tenezzül etmemişti. Bu işi yabancılar ve Yunanlılar görüyordu. Nasıl ki biz Fransızlar arasında da Latinciler görmektedir, çünkü der... Bir büyük hekim, dilinden anladığımız bir hekimliği pek tutmayız kolay kolay. Kendi elimizde topladığımız otların şifalı olabileceğine de pek inanamayacağımız gibi. Bizde bulunmayan bazı otları, kendilerinden aldığımız uluslarda hekimler varsa, onlar da kendi topraklarında yetişmeyen bizim lahana ve maydanozlarımızı aynı tuhaflık, nadirlik ve pahalılık dolayısıyla kim bilir ne şifalı bulurlardı. Çünkü o kadar uzaktan, türlü zorluklar ve tehlikelerle göze alınarak getirilen şeyleri kim küçümsemeye kalkabilir? Hekimlikteki eski değişmelerden sonra bize kadar daha niceleri oldu çoğu kez de kökten ve toptan değişmeler zamanımızda Paraselsius'un, Fiora Vinti'nin, Kiler gibi. Duyduğuma göre onlar yalnızca reçizleri değil, bütün hekimliğin özünü ve düzenini baştan başa değiştiriyor, kendilerinden önceki hekimleri bilgisizlik ve göz boyacılıkla suçlandırıyorlarmış. Zavallı hastanın durumu üstünde düşünmeyi size bırakıyorum. İnsanın istekleri Bu başka belirtileri arasında şu da unutulmamalı. İnsan istekleri yüzünden kendine gerekli olanı bulamaz. Bir şeyin tadına vararak değil, hayal ve hevese kapılarak, Mutlu olmak için neye muhtaç olduğumuzu kestiremeyiz. Düşüncenizi keyfince kesip biçmeye bıraktınız mı, kendine göre olanı özleyip rahat edemez. Korku ve istekler ne zaman akılla geldi? Bunca güvenle hangi hayali kurarsın ki sonunda pişman olmayasın? Güvenalis. Sokrat onun için tanrılardan yalnız kendisine yararlı olacağını bildikleri neyse onu dinlermiş. Lakedemonyalılar... Birlikte ve ayrı ayrı yaptıkları doğada kendileri için iyi ve güzel şeyler diler bunların seçilmesini tanrıların keyfine bırakırlarmış. Biz bir kadın ve çocuklar isteriz ama onlar bilir kadının ve çocukların ne olacağını güveneliz. Hristiyan tanrının dileği olsun diye dua eder. Çünkü kral Midas'ın şairlerce uydurulan durumuna düşmek istemez. Bu kral tanrılardan her dokunduğunun altın olmasını istemiş. Duası yerine getirilmiş. Şarap altın olmuş, ekmeği altın, yatağının kuş tüyleri altın, gömleği hırkası altın. Böylece kavuştuğu isteğinin ağırlığı altında ezilmiş, dayanılmaz bir bolluğa gömülür olmuş. O zaman dileğinin tam tersini dilemiş tanrılardan. Şaşmış bu yeni belaya, hem zengin olmuş hem yoksul kurtulmak istemiş, istemez olmuş... Bu hazineden. Ovidius. Kendimden de bir şey anlatayım. Gençliğimde en çok istediğim şey Saint-Michel şövalyesi olmaktı. Çünkü o zamanlar bu şövalyelik Fransız soyluları arasında tek az kişinin ulaşabileceği en büyük onur payesiydi. Kader bu isteğimi tuhaf bir şakayla yerine getirdi. Ona ulaşmak için beni yerimden kaldırıp yükseltecek yerde daha da cömert davranarak sanki o onuru uruzlatıp alçalttı benim omuzlarıma daha da aşağılara kadar indirdi. Kleobis ile Biton, Troponius'la Agamemides, ilk ikisi tanrıçalardan, son ikisi tanrılardan dindarlıklarına en uygun ödülü dilemişler ve gördükleri ödül ölüm olmuş. O kadar ayrıdır çünkü tanrıların görüşleri bizimkilerden. İnsan bilgisi, alçakgönüllülüğün başka bir çeşidi vardır ki kendini yüksek görmekten gelir. Bir çok şey, şeylerde bilgisizliğimizi kabul ederiz, akıl erdiremediğimiz taraflar olduğunu edebimizle açığa vururuz. İsteriz ki bizi dürüst namuslu adam bilsinler ve başka şeyleri bildiğimizi ileri sürdüğümüz zaman inansınlar bize. Anlaşılmaz şeyleri, mucizeleri uzakta aramaya ne gerek var? Her gün gördüğümüz şeyler arasında öyle anlaşılmaz gariplikler var ki mucizeler oyuncak kalır onların yanında. Bizi dünyaya getiren tohum o bir damla akıt ne müthiş şeydir. İçinde babamızın yalnız beden biçimi değil, duyguları, düşünceleri, eğilimleri bile var. Bu bir damla su bunca halleri neresinde saklıyor? Dil üstüne Düşünce ve sanat adamları sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. Bu işi dile yenilikler getirmekten çok, onu bükmek, olanaklarını çoğaltmak, gücünü artırmak yoluyla yaparlar. Yeni sözcükler getirmezler, onları zenginleştirirler, anlamlarını ve kullanımlarını sağlamlaştırır, derinleştirirler, onlara alışılmamış bir çeşini verirler ama bunu da dört bir yanı düşünerek ustalıkla yaparlar. Zamanımızın yazarlarına bakınca herkesin harca olmadığı anlaşılıyor bu işin. Herkes gibi konuşmayı küçümseyerek cüretli işlere girişiyorlar ama hünersizlik ve zevksizlik yüzünden yaya kalıyorlar. Ortaya bir sürü zoraki tuhaflıklar, soğuk, anlamsız yapmacıklar çıkarıyorlar. Bunlar anlatılmak istenen şeyi yükseltecek yerde alçaltıyorlar. Yenilik oldu mu bayılıyorlar. İşe yarayıp yaramadığı umurlarında değil. Yeni bir sözcük kullanmak isteğiyle eskisini atıyorlar. Çoğu kez de attıkları sözcük yenisinden daha kuvvetli, daha diri duruyor. Dilimizde zengin olanaklar görüyorum ama onu pek az işlemişiz. Avda ve savaşta kullandığımız kaba dille neler yapılmaz? Dilden bol bol sözcük alabiliriz. Konuşma dilinin deyimleri otlar gibi yer değiştirdikçe daha gürbüz, daha bereketli oluyor. Dilimiz zengin olmasına zengin ama daha fazla kıvraklık ve sağlamlık ister. Çok yerde coşkun bir düşünceyi kaldırmıyor. Sıkı bir yürüyüşe geçtiniz mi dil gevşeyip kalıyor. O zaman latinceye yahut yunancaya başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Halkın ağzındaki sözcüklerin gücünü biz kolay kolay göremiyoruz. Çünkü ortamalı olarak kullanıla kullanıla bu sözcükler ayağa düşmüş, güzellikleri bayağılaşmış. Nice değerli sözler, güzel benzetmeler vardır ki... Halkın ağzına düştükten sonra zamanla renkleri bulanmış, güzellikleri solmuştur. Ama burunları koku alanlar bu deyimlerin tadına varırlar. Onları ilk kez söylemiş olanların değeri de yere düşmekle kaybolmaz. Bilimler de her şeyi pek fazla inceltiyorlar. Herkesin bildiği doğal yoldan çıkarıp bambaşka ve yapmacıklı bir kılığa sokuyorlar. Bizim evde uşaklık eden delikanlı aşkın ne olduğunu biliyor, içinde de yaşıyor. Ona Leon Hobroydu Fiçini okuyun. Bu adamlar ona kendinden, kendi düşüncelerinden, kendi yaptığı işlerden söz edecekler ve o hiçbir şey anlamayacaktır bunlardan. Arıstayı okurken onda benim duyduğum, yaşadığım şeyleri tanımaz oluyorum. Her şey okulun gerektirdiği bir kılığa bürünüyor. Bundan ne kazanılıyor bilmem ben olsam onlar gibi doğayı sanatlaştıracak yerse sanatı doğallaştırırdım. Kitap ve Yaşam ne yaparsınız bu adamlara? Yazılı olmayan lafı dinlemezler. Kitaba geçmedikçe sözlere inanmazlar. Gerçeğe sakallı olmadıkça kulak vermezler. Bu dalalıklar yazı kalıbına döküldü mü bir ciddilik kazanıyor. Bir yerde duydum derseniz olmaz. Bir yerde okudum diyeceksiniz. Ben insanların sözleriyle yazılarını ayırt edemediğim için konuşurken yapılan yanlışların yazarken de yapıldığını bildiğim, zamanımıza eski zaman kadar değer verdiğim için bir dostum dediklerine Büyük bilginlerin sözleri kadar değer veriyorum. Kitaplar kadar kendi gördüklerimden de yararlanıyorum. Onlar der ki, erdem uzamakla daha büyük olmaz. Ben de derim ki, gerçek ihtiyarlamakla daha akıllı olmaz. Hep söylerim. Örneklerimizi yalnız yabancılardan ve kitaplardan almak kodalılıktır. Örnek bakımından zamanımız Homeros ve Platon zamanından daha az zengin değildir. Ama çoğumuzun istediği doğru söz söylemek değil bilgiçlik taslamaktır. Sanki Platon yahut Vasconsa'nın dükkanından getireceğimiz tanıtlar kendi köyümüzden getireceğimiz tanıtlardan daha soyluymuş gibi. Gözümüzün önünde olup bitenleri, yararsız eklentilerden ayırıp belirtmeye, düşüncelerimize onlar üzerine işleyip değerlerini meydana çıkarmaya gücümüz yetmiyor. Kitapların değeri Bir insanın değerini anlamak istedim mi, kendinden ne kadar memnun olduğunu, söylediklerini, yaptıklarını, kendini ne dereceye kadar beğendiğini sorarım. Şu türlü özürleri pek dinlemek istemem. Bu işi laf olsun diye şakacıktan yaptım. İşi daha bitmeden çıktı tezgahtan. O videosu. Bir saat bile durmadım üstünde. Yaptıktan sonra bir daha gözden geçirmedim. Öyleyse derim, bırakın bu işleri de hangi eserini sizi tam veriyorsa, değerinizin hangisiyle örtülmesini istiyorsanız onu gösterin bana. Sonra şunu sorarım, eserinizde en güzel bulduğunuz nedir? Şu parçamı, bu parçamı. Ona da beğendiğiniz yapısındaki hoşluk mu? Kullandığınız malzeme mi? Bir buluş, bir düşünce, bir bilgi mi? Hep görüyorum çünkü, insan başkasının işi kadar kendi işini değerlendirmekte de aldanıyor, yalnızca araya duygu karıştırdığı için değil, asıl değeri bilmediği, ayırt edemediği için. Bu eser, kendi gücü ve talihiyle onu yapmanın buluş ve bilgi gücüne aşabilir. Ben kendi hesabıma en az kendi eserimin değerini kestirebiliyorum. Denemeleri bir batırıp bir çıkarırken hep kararsızlık ve kuşku içindeyim. Kimi kitaplar vardır, salt konularıyla yararlı olurlar, değerlerinde yazarın payı yoktur. Üstelik öyle iyi kitaplar, öyle yararlı işler vardır ki insan yapmış olduğuna utanır. Örneğin ben şimdi tutsam istemeye istemeye, bizim ülkenin yemeklerini, kıyafetlerini yazsam, zamanımızdaki kralların fermanlarını, halkın eline geçen mektuplarını toplasam, güzel bir kitabın özetini çıkarsam, ki güzel bir kitabın her türlü özeti saçma bir özet olur ya, ve o kitap sonradan kaybolsa buna benzer daha başka işlere girişsem. Elbette gelecek kuşaklar bu yazılarımdan enikonu yararlanabilir ama ben o zaman talihimden başka neyimle övünebilirim. Nice ünlü kitaplar böylesi kitaplardır. Birkaç yıl önce Philip de Comines'i okuyordum. Çok iyi bir yazardır kuşkusuz Comines. Kitabında şu yabana atılmaz bir söz gözüme çarpmıştı. İnsanın efendisine ettiği hizmet, onun bu hizmete verebileceği karşılığı aşmamalı. Eğer bu sözün değeri yazarda değil, salt kendindeymiş. Aynı söze geçenlerde takitusta rastladım. İyilikler insana karşılığını verebileceğini sandığı sürece hoş gelir. Bu ölçüyü aştılar mı onları minnette değil kimle karşılarız? Seneca aynı şeyi daha kuvvetle söylüyor. İnsan karşılık veremediğinden utandı mı karşılık verecek kimsesi olmasını istemez. Çiçero da biraz daha gevşek, memnun edemeyeceğini sanan kimsenin dostu olamaz diyor. Bir konu cinsine göre bir adamı bilgili Zengin bellekli gösterebilir, en kişisel, en değerli tarafını, ruhunun asıl gücünü ve güzelliğini anlayabilmek için kendinden olanla olmayanı ayırt etmek, kendine olmayan şeyleri de nasıl seçtiğine, düzenlediğine, nasıl bir şekil ve dil kullandığına bakmak gerek. Başka türlü olur mu? Ya söylediğini başka yerden almış ve daha kötü bir şekle sokmuşsa? Çok kez böyle oluyor. Kitaplarla alışverişim azsa yeni bir şairde gördüğüm güzel bir buluşu ölmeye cesaret edemem. Önce bilen birinin, bana o parçanın, şairin kendi malı olup olmadığını söylemesi gerek. O zamana kadar dilimi tutarım, neme ne gerek? Yılların elimizden çekip aldığı yaşama zevklerini, dişimiz, tırnağımızla savunmalıyız. Derler ki, uzun süren hayat, hayatların en iyisi değildir. Uzun sürmeyen ölümse, ölümlerin en iyisidir. Ah bir dost, eskiler dostluğun sudan ve ateşten daha zorunlu ve daha tatlı olduğunu söylerler. Ne doğru! Düşünce Gelenekleri İnsanların düşüncelerinin çoğu dinler ve yasa gibi, etkiden beri süre gelen inanışlara dayanır. Herkesin konuştuğu gibi konuşmayı öğreniriz, herkesin düşündüğü gibi düşünmeyi de tanıtma örgüsü ile birlikte benimseriz. İçimize yerleşen bu sağlam örgüyü artık sarsamayız, doğruluğundan kuşku duyamayız. Tersine herkes bu dışarıdan gelme inanışı elinden geldiği kadar terkitlemeye çabalar. Hiçbir insan yoktur ki, bütün yaptıkları ve düşündükleri yasalara vurulursa, hayatında on kez idamlık suç işlememiş olsun, hem de ceza görmeleri ve yitirilmeleri çok yazık ve çok haksız da olsa. Böyle insan da vardır ki, yasalara uymayan hiçbir şey yapmamış da olsa iyi insan diye övülmeyi hak etmez ve filozof onu haklı olarak kırbaçlar. Yasalar Aklın o kadar çeşitli yolları vardır ki hangisinden gideceğimizi bilemeyiz. Görgünün de öyle. Olaylara bakarak çıkarmak istediğimiz sonuçlar pek inanılır gibi değildir. Çünkü olaylar hiçbir zaman eşit olmazlar. Bu dünyada gördüğümüz şeylerin ortak özelliği ayrı ve değişik olmalarıdır. Bununla birlikte yasaları çoğaltarak yargıçların yetkilerini daraltmak, yargılara sınır çizmek düşüncesine de yanaşmıyorum. Bu düşüncede olanlar şunu unutuyorlar ki, yasaları yapmakta olduğu kadar onların yorumlanmasında da özgürlük ve yetki vardır. Yargıçlarımızı yasalar üzerinde düşünce yürütmek ve karar vermek işinde o kadar serbest bıraktık ki, hiçbir özgürlük bundan daha keyfi, daha fazla geniş olamaz. Yasa adamlarımız bin bir çeşit özel durum düşünüp her biri için ayrı yasa yapmakla ne kazandılar? Bunları ne kadar çoğaltsak insan işlerinin sonsuz değişikliğini karşılayamayız. Bu yasaları yüz kere daha arttırsanız gelecekteki olaylar arasında öyleleri bulunacaktır ki bizim yaşamdan alıp kitaba koyduğumuz olaylardan hiçbirine benzemeyecek yeni maddeler koymayı gerektirecektir. Durmadan değişen insan durumlarının değişmez yasalarla ilgisi pek azdır. En iyi yasalar en az ve öz en genel olanlardır. Bana sorarsanız yasalar bizimkiler kadar çok olacağına hiç olmasa daha hayırlıdır. Doğanın yasaları bizim yaptıklarımızdan her zaman daha akıllıcadır. Bir kavgaya sudan nedenlerle katılanların sudan nedenlerle ayrılı vermeleri olağandır. Bütün kamusal eylemler kararsız ve değişken yorumlara uğrar. Çünkü çok fazla insan akıl yürütür onlar üstüne. Ben insanın iş görmesini, yaşama çabasını uzatabildiği kadar uzatmasını isterim. Ölüm, lahanalarımı dikerken bulmalı beni ama ölüm korkusu hele kusurlu bahçemi yitirme korkusu içinde değil. Söz özgürlüğüm. İster sözlü olsun ister davranışla zorbalığın her çeşidinden nefret ederim. Düşüncelerimizi duyular yoluyla aldatan gösterişlere her zaman karşı koymuşumdur. Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki çoğu herkes gibi insandır. Yüksek sağ sağduyuya az rastlanır. Yüvenalis. Kralların şaştığım tarafı, hayranlarının bu kadar bol olmasıdır. Her şeyimize emirlerine verelim ama düşüncemiz bize kalsın. Önlerinde bükülen dizlerimiz olsun, aklımız değil. Melantius'a Dionysos'un bir tragediyası hakkında ne düşündüğünü sormuşlar. Laf kalabalıklığından tragediyayı göremedim ki, demiş. Onun gibi büyüklerin utukları üstüne hüküm verecek olanlar da şöyle düşünebilirler, bu kadar ciddilik, büyüklük, şatafat içinde sözlerinin gerçek anlamı anlaşılmıyor ki, bilgiçlik çok yüksek mevki ve ünlerle de bir araya geldi mi, üst bütün tehlikeli oluyor. Geçen gün bir yerde dev ünlü bir adam masasında rahat rahat konuşulan önemsiz bir konuya karıştı ve söze şöyle başladı. Kim böyle düşünmüyorsa yalancıdır, cahildir. İnsan düşüncesi böyle bir yola saptı mı hançerinizi hazırlayın, tedik durun. Her okuldan bütün filozofları birleştiren genel bir anlaşma varsa o da en iyi şeyin ruh ve beden rahatlığı olduğudur ama nerede? Kimde bulabiliriz bu rahatlığı? Güzel eylemlerin karşılığını başkalarından beklemek, çok kararsız ve bulanık bir varlığa bel bağlamak olur. Ben ne isem, ne durumdaysam eylemlerim de ona göre, ona uygun olur. Vicdan özgürlüğü iyi niyetlerin ölçüsüzce yöneltildiği zaman insanları çok kötü sonuçlara götürdüğü yoldur. Fransa'yı iç savaşlarda bunaltan, bugünkü çatışmada tutulacak en iyi, en sağlam yol kuşkusuz ülkenin eski dinini, düzenini sürdüren yoldur. Ama bu yolu tutanlar arasında, çünkü sözünü ettiklerin bu yoldan yararlanıp özel kinlerini boşaltanlar, cimriliklerini doyuranlar, krallara yaranmak isteyenler değil, dinlerine gerçekten bağlı olanlar, yurtlarında barışı, güveni, kutsal bir sevgiyle yaşatmak isteyenlerdir. Evet, bu belikiler arasında diyorum, birçokları var ki tutkuları yüzünden, akrın sınırları dışına çıkıyorlar, haksız, oyratça ve çılgınca davranışlara kapılıyorlar bazen. İnimizin yasalarla egemen olmaya başladığı ilk zamanlarda inanç çabasının birçoklarını her çeşit pagan kitaplarına saldırttığı, Bu yüzden aydın kişileri eşsiz hazinelerden yoksun bıraktığı su götürmez. Bence bu kardeşinin bilimlere ve sanatlara verdiği zarar barbarların çıkardığı bütün yangınlardan daha büyük olmuştur. Kornelius Takitus iyi bir kanıtıdır bunun çünkü akrabası olan imparator Takitus onun kitaplarını özel bir buyrukla bütün kitaplıklara koydurttuğu halde bizim inancımıza uymayan birkaç cümle yüzünden bu kitapları yok etmek isteyenlerin elinden bir teki bile sağlam kurtulamamıştır. Şunu yaptılar bizden yana olan bütün imparatorlara çekinmeden yalan övgüler buldular bize karşı olanlarınsa her yaptıklarını toptan lanetlediler dönme adını verdikleri. Gülianus'a yaptıkları gibi. Aslında eşine az rastlanır çok büyük bir insandı o. Filozofların dedikleri içine iyice işlemiş bütün eylemlerini onlara uydurmaya çalışmıştı. Gerçekten hiçbir erdem yoktur ki onda pek seçkin örnekleri bulunmasın. İbbetten yana ki bütün hayatı bunu açıkça ortaya koyar, onu İskender'e ve Skipio'ya benzetirler. Kendisine getirilen çok güzel tutsak kadınların hiçbirini görmek bile istemedi. Oysa Enderi gençlik çağındaydı. Çünkü partlar onu öldürdükleri zaman daha 31 yaşındaydı. Adaletine gelince çatışanları ayrı ayrı dinlemek zahmetine katlanırdı. Üstelik karşısına çıkanların hangi dinden olduklarını merak edip sorar ama bizim dinimizden olanlara karşı duyduğu hasımlık adalet terazisinde olduklarını merak edip sorar ama bizim olanlara karşı duyduğu hasımlık, olduklarını merak edip sorar ama bizim dinimizden olanlara karşı duyduğu hasımlık adalet terazisinde olduklarını merak edip sorar 5. kasetin A yüzü denemeler sayfa 264 Adaletine gelince çatışanları ayrı ayrı dinlemek zahmetine katlanırdı. Üstelik karşısına çıkanların hangi dinden olduklarını merak edip sorar ama bizim dinimizden olanlara karşı duyduğu hasımlık adalet terazisinde hiç de ağır basmazdı. Kendinden birçok iyi yasalar koydu ve önceliklerini aldığı başların, vergilerin çoğunu kaldırdı. Yattıklarını gözleriyle görmüş iki iyi tarihçi var. Bunlardan biri Marsilyanus, tarihinin birçok yerlerinde Julianus'un Hristiyan edebiyatçı ve grömercilerin okul ve öğretimlerini yasaklamasını kınar ve bu yaptığının dile düşmeyip unutulmasını dilediğini söyler. Bizimkilere karşı daha kötü şeyler yapmış olsaydı bize sevgisi olan bu tarihçi, Onları da yazmayı unutmazdı elbet. Bu imparator bizlere karşı sertti doğrusu ama zalimce düşman değildi. Şu hikayeyi bizimkilerin kendileri anlatır. Julianus bir gün Galkedonia kenti çevresinde dolaşırken oranın psikoposu gözleri kör Marius'a, insaya hüyanet eden kötü insan demek cüretinde bulunmuş. Buna karşı imparator yalnızca git zavallı adam git, bitirdiğin gözlerine ağla demekle yetinmiş. Piskopoz da buna şu karşılığı vermiş, İsa'ya şükrediyorum, senin hayansız yüzünü görmemem için gözlerimi kör etti. Derler ki, filozofça bir sabır gösterisi yapıyormuş bunu söylerken, ne denirse densin, bu olay onun bizlere ettiği söylenen zulümlere örnek gösterilmez pek. Öteki tanık tarihçimiz, Etropius, Hristiyanlığın düşmanı ama hiç kan akıtmayan bir düşmanıydı der. Adalet üstüne şunu da söyleyebiliriz ki gösterdiği bütün sertlik olsa olsa imparatorluğunun başlangıcında kendinden önceki imparator Konstantin'in yolunda gidenlere karşı olmuştur. Tok gözlülüğüne gelince herhangi bir asker gibi yaşamış ömrü boyunca barış zamanında savaşın yoksulluklarına alışmak ister gibi beslemiş kendisini. Öylesine uyanıp kılırmış ki her zaman üçe dörde böldüğü gecenin en azıymış uykuya verdiği. Üst yanını kendi gözüyle ordusunu ve bekçilerini görmeye ya da okumaya vermiş. Bütün değerleri arasında her türlü tan anlayışı başta gelir. Derler ki Büyük İskender yattığı zaman uyku düşünmesine, okumasına engel olmasın diye yatağının yanına bir leğen koydurur ve bir bakır top tutarmış yatak dışına uzanan elinde. Uyku bastırdı mı top parmaklarından leğene düşecek o da gürültüden uyanacak. Julianus istediğine öyle gergin bir ruhla isterdi ki, şaşılası perhizciliği dolayısıyla da başı o kadar az dumanlanırdı ki, uyumamak için böyle yollara başvurmak gereğini duymazdı. Askerlik bilgisine gelince bir büyük komutanın kendi yetkileri vardı onda. Zaten bütün ömrü savaşlarda geçti, en çok da Fransa'da Almanlar ve Franklarla savaştı. Tarihte ondan çok serüvenleri olmuş kendini ondan daha çok gösterme fırsatı bulmuş adam azdır. Ölümü Epaminondax'ın yine benzer. Bir okla vurulur, oku kendi elinle çıkarmaya çalışır ve çıkaracakken eli kesilip tutamaz olur. O halinde askerlerini durdurmak için kapışma yerine götürülmesini ister, askerleri savaşı yiğitçe onsuz sürdürürler gece iki orduyu ayırıncaya kadar. Felsefe ona hayatı ve insan durumlarını küçümsemeyi öğretmişti ruhların ölmezliğine de sağlam bir inancı vardı. Din konusunda tutumu toptan bozuktu. Bizim dinimize bıraktığı için dönme demişler kendisine. Oysa benim aklıma daha yakın gelen Hristiyanlığı zaten içtenlikle benimsememiş, yasaların hatırı için ve imparatorluğu avucuna alıncaya kadar benimsel görülmüş olmasıdır. Kendi dininde öylesine kör inançları vardı ki çağında kendi dindaşları bile alay ediyorlardı onunla. Partları yenseydi kurban kesmekten öpüzlerin neslini kuruturdu diyorlar. Kahinlik bilgisini de kaptırmış kendine her çeşit fal belirtisine önem veriyormuş ölürken tanrılara şükretmiş kendisini habersiz öldürmek istemediler. Öleceği yeri ve saati çok önceden bildirdiler onu şanı onuru içinde Yiğitçe ölmeye değer gördüler diye. Marcus Brutus gibi o da önce Galya'da, sonra İran'da ölümüne yakın garip görüntülerle karşılaşmıştı. Vurulduğu zaman sözde beni yendin nazaretli İsa ya da gözün aydın nazaretli demişmiş. Demiş olsaydı ordu da yanında bulunmuş ölümü sırasında her yaptığını her söylediğini izlemiş olan benim tanık tarihçiler unutmazdı bunu ve buna benzer başka uydurmaları. Asıl konumuza dönelim. Marsilyanımız der ki o içinden hep pagandı ama askerlerinin çoğu Hristiyan olduğu için açığa vurmuyordu bunu. Sonunda kendini yeterince güçlü bulunca, tanrıların tapınaklarını açtırdı ve putlara tapılması için elinden geleni yaptı. Yaptıklarından biri de şu oldu, Konstantinopolis'te Hristiyan Kilisesi'nin başındakiler arasında çatışmalar yüzünden halkın birbirinden koptuğunu görünce, sarayına çağırdı onları. Halkı birbirine düşürmelerine çattı, buna son vermelerini, herkesin kendi inancına korkusuzca bağlı kalabilmeleri gerektiğini söyledi. Titizlikle istediği bu vicdan özgürlüğünün ayrılmaları, ...bölünmeleri daha arttıracağını ve böylece halkın kendisine karşı birlik olmasını önleyeceğini umuyordu. Çünkü kimi Hristiyanların zalimliğini görerek dünyada insana insan kadar kötülük edebilecek hiçbir hayvan olmadığını anlamıştı. Söylemek istediği bu da aşağı yukarı. İşin düşündürücü yanı şudur ki, İmparator Julianus'un halk arasında anlaşmazlığı körüklemek için başvurduğu vicdan özgürlüğünü bizim krallarımız iç savaşı söndürmekte kullanıyorlar şimdi. Bir bakıma denilebilir ki, tarafları inançlarını sürdürmekte serbest bırakmak, ayrılığı yaymak, geliştirmek hiçbir sınırla yasa engeliyle riskinlenmediği için büsbütün arttırmak olur. Bir bakıma da denilebilir ki, tarafları inançlarını yürütmekte alabildiğine serbest bırakırsak, kolaylık ve rahatlık onları yumuşatır, gevşetir, azlığın yenilginin, zorunluğun sivrettiği dürtü körletirmiş olur. Ama ben krallarımızın dindarlık uğruna saygıyla... Daha çok şuna inanıyorum ki, istediklerini yapmadıkları için yapabildiklerini ister göründüler. Ben deyim ki, erkekler ve dişiler aynı kalıptan çıkmadır. Eğitim ve gelenekler dışında büyük bir ayrılık yoktur aralarında. Kitaplar iki alışveriş, dostluk ve aşk, rastlantılara ve başkalarına bağlıdır. Biri aramakla bulunmaz, kolay kolay, öteki yaşla solar gider. Onun için yaşamımızı doldurup doyuramazlar onlar. Üçüncü alışveriş kitaplarla kurduğumuz ilişkidir ki daha sağlam ve daha çok bizindir. Ötekilerin başka üstünlükleri vardır ama bu üçüncüsü daha sürekli ve daha kolayca yararlıdır. Ümmü boyu yanı başında, her yerde elimin altındadır. Kitaplar yaşlılığımda ve yalnızlığımda avuturlar beni. Sıkıntını bir avariliğin baskısından kurtarır, hoşlanmadığım kişilerin havasından dilediğim zaman verirler beni. Fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı törpülerler. Rahatımı kaçıran bir saplantıyı, başımdan atmak için kitaplara başvurmaktan iyisi yoktur. Hemen beni kendilerine çeker, içimdekinden uzaklaştırırlar. Böyleyken onları yalnız daha gerçek, daha canlı, daha doğal rahatlıklar bulamadığım zaman aramama hiç de kızmaz, her zaman aynı yüzle karşılarlar beni. Atını yollarından tutup arkasından çekene yürümek kolay gelir derler. Bizim Jacques, Napoli ve Sicilya kralı, o genç, güzel, gürbüz adam, fedeyle taşıdılmış kendini uzun yollarda. Başı fukara işi, bir yastığa dayalı, boz kumaştan bir giysi ve takkeyle ama şahane bir alay giyilirmiş ardından. Tattır yollarından çekilen türlü türlü binekatları, atları, rütbeli cübbeli kodamanlar görevliler. Bu ne terhis, bu ne turşu dezetecek gibi... İyileşmek elinde olan bir hastaya acınmaz. Pek doğru olan bu atasözünü ben denemiş ve kullanmış olarak kitaplardan gördüğüm yarar için söyleyebilirim. Gerçekten ben kitapları kitap nedir bilmeyenlerden fazla kullanmam diyebilirim. Cimriler nasıl günün birinde kullanacağım diye hiç dokunmazlarsa definelerine ben de öyle saklarım kitaplarımı. Ruhum onların benim olmasıyla doyar yetinir. Savaşta, barışta, kitapsız yola çıktığımız olamaz. Yine de hiç kitap açmadığım günler aylar olur. Biraz sonra yarın canım istediği zaman okurum derim. Zaman yürür gider beni dertlendirmeden. Çünkü kitaplarımın diyediğim zaman bana sevinç verecekleri, yaşamama destek olacakları düşüncesi anlatabileceğimden daha büyük bir rahatlık verir bana. İnsan yaşamı denen bu yolculukta benim bulduğum en iyi nevale kitaplardır. Ve ondan yoksun anlayışta insanlara olan çok acırım. Vermekte aşırı giden bir kralın uyrukları istemekle aşırıya giderler. Akla göre değil örneklere göre pal biçerler kendilerine. Bir düzeni sarsanlar onun yıkılmasıyla ilk ezilenler olur çoğu kez. Kaygışalığı çıkaran yararını kendi görmezsek başka balıkçılar için suları bulandırmış olur. Dünya Yurttaşlığı Sokrat söylemiş diye değil kendi yaradılışıma uyarak üstelik aşırı, aşırılığa bile kaçarak bütün insanları hemşerim sayıyorum. Bir Polonyalıyı tıpkı bir Fransız gibi kucaklıyorum. Dünya ile akrabalığımı kendi ulusumla akrabalığımın üstünde tutuyorum. Doğduğum yerin pek o, da, o kadar düşkünü değilim. Kendi düşüncemle vardığım yeni bilgiler bana yalnız esintilerle edindiğim hazır ve girişi güzel bilgilerden daha değerli gelir. Kendi kazandığımız temiz dostluklar nerede? İklim ve kan dolayısıyla bağlı olduğumuz dostluklar nerede? Doğa bizi özgür ve bağımsız yaratmış. Biz de tutup kendimizi bir takım çemberler içine hapsetiyoruz. Talih bazı olayları ustaca düzenliyor sanki Helena oğlu Konstantin Bizans İmparatorluğunu kurdu ve bu imparatorluk Helena oğlu Konstantin'le sona erdi. İlgimizi anlattığı şeylere değil, kendisine çeken söz ustalığından nefret. Baştakiler ve biz. Bizim yöneten, dünyayı ellerinde tutan kimselerin bizim kadar akıllı olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez. Bizden çok üstün değillerse, bizden çok aşağı sayılırlar. Çok şeyler vaat ettikleri için çok şeyler yapmak zorundadırlar. Başkalarından aktardığım sözleri kendi sözüyle. Söylediklerimi değerlendirecek biçimde seçebilmiş miyim ona bakılsın. Çünkü ben kimi zaman dilimin, kimi zaman kapımın yetersizliği yüzünden gereğince söyleyemediğim şeyleri başkalarına söyletirim. Aktardığım sözleri saymam, tartarım. Kendimle oynadığım zaman kim bilir, belki benim onunla oyalandığından çok o benimle oyalanıyor. Yabancıdan kaçınmam bir de Fransızların bir huyu var kendi bildiklerine benzemeyen bir yaşayış bir hal gördüler mi şaşırır ürkerler. Bunda o kadar ileri giderler ki Fransız olmaktan utanacağım gelir. Köylerinden çıktılar mı sudan çıkmış balığa dönecekler neredeyse. Nereye giderlerse gitsinler kendi adetlerini de birlikte götürür yabancı adetleri kötü görürler. Macaristan'da bir Fransız gördüler mi bayram eder can olur ve kafa kafaya verip gördükleri barbarca şeyleri çekiştirmeye başlarlar. Bir şey Fransız olmadı mı, barbardır onlara göre. Üstelik bunlar yabancıları tanıyabilen zeki Fransızlardır. Çoğu bir yere dönmek için gider. Seyahatlerinde içlerine kapanır, her şeyden gocunur, konuşmaz, kimseye açılmazlar. Dünyalarına yabancı bir hava bulaşacak diye ödleri kopar. Hizmetçilerimiz bize kuşlardan, atlardan, köpeklerden daha ucuza hizmet ediyorlar. Üstelik bu hayvanlara gösterdiğimiz meraklı... ...özenli dikkati göstermiyoruz hizmetçilerimize. Halk ve Kral. Kral Hieron'un en çok yakındığı şey... ...insan yaşamanın en güzel, en tatlı meyvesi saydığı dostluktan... ...karşılıklı bağlanmadan yoksunluktur. Benim için elinden geleni ister istemez yapacak olan bir insanın... ...sevgisine, iyi niyetine nasıl inanabilirim? Önümde iyilik bükülmesinin, bana diller dökmesinin ne değeri olabilir? Bunları yapmazlık edemez... Bizden korkanlardan gördüğümüz saygı, saygı değildir. Onların saygısı bana değil, krallığadır. Hükümdarların kavuştukları en büyük nimet, halkın hem dertlerini çekmesi hem de üstelik onları ölmek zorunda olmasıdır. Seneca Kralın iyisi kötüsü, sevileni sevilmeyeni hep aynı saygıyı görür. Bir kralsam halkın bana çatmaması, beni sevmesine alamet sayılmaz. Çünkü çatmak istese çatamazdı. Aklımdan gelenler dostum oldukları için gelmiyorlar. Halleşip, dertleşemeyen insanlar arasında dostluk olunmaz. O kadar yükseklere çıkmışım ki insanlarla alışverişim kalmamış. Birbirimizden çok ayrılmış, çok uzaklaşmışız. Pazarlık. Para vermekten haz duyarım. Omuzlarımdan bir yük atmış, bir çeşit kölelikten kurtulmuş gibi olurum. Ayrıca para verirken doğru bir iş yapmanın, başkasını memnun etmenin keyfini duyarım. Ama hesap kitap. Pazarlık isteyen alışverişlere yanaşma. Bu türlüsünü kendi yerime yapacak kimse olmadı mı işin uzamasına meydan vermem. Yaradılışıma çok aykırı gelen o iğrenç konuşmalara düşmektense bırakır kaçar. Dünyada pazarlık kadar iğrendiğim bir şey yoktur. Savaş üstüne. Gelelim savaşa. İnsanların en büyük, en şatafatlı eğlendirdiğinden biri olan savaşı bizim hay hayvanlara. Üstünlüğümüzü göstermekte mi kullanacağız, yoksa tam tersine buzalılığımızı, eksikliğimizi Doğrusu, birbirimizi paralayıp öldürme, kendi türümüzü yıpratıp yok etme sanatımızın, bu sanattan yoksun olan hayvanları imlendirecek bir yanı olmasa gerek. Ne zaman bir aslanı, daha güçlü bir aslan öldürdü? Hangi ormanda büyük domuzun, dişi küçük domuzu paraladı? Ama hayvanların tümü bu maharetten uzak kalmış da denemez. Bal arıları arasında da azgın çatışmalar olur. İki hasım oldunun başları bizim krallar gibi davranırlar. Bir kavgadır kopar iki bey arasında çoğu kez. O zaman seyredin arı milletindeki azgınlığı, o coşkun vızıltılı savaş hengamesini. Vergileus Bu yaman tasviri her görüşünde insanların saçmalığını, pudalalığını okur gibi olurum onda. Çünkü azgınlığı ve korkunçluğuyla insanı kendinden geçiren savaş debinmeleri o gümbürtü ve çığlık kasırgatı. Kim yerde bir parıltı zarar gökleri ayak patitsıları yükselir her yandan dağlara çarpan bağırışmalar yankılanır yıldızlara doğru Lucretius O kaç binlerce tilahlı insanın korkunç düzenliliği, bunca azgınlık bunca hoşgunluk bunca yiğitlik bütün bunların ne hoş nedenlerle parlayı verdiğini ve ne sudan nedenlerle söne verdiğini düşününce gülüyor insan Paris'in aşkıymış derler Helenlerle barbarları savaşa sokan Horatius. Paris'in zımparalığı yüzünden koca Asya savaşlarla bitti tükendi bir tek adamın tutkusu, bir kırgınlık, bir keyif, bir karı koca kıskançlığı, ringo balığı satan iki kadının birbirini tırmaklamasına değmez. Böylesine düzenler, bütün o büyük hengaminin canı, ilk hızı olabiliyor. Savaş çıkaranların kendilerine inanır mısınız? Dinleyin imparatorların en büyüğünü, en çok zafer kazanmış olanını, en güçlüsünü. Bakın nasıl eğleniyor, kendi kendisiyle, çocukça hoşlanarak nasıl alay ediyor, karadan, denizden giriştiği birçok savaşlarla ardından giden beş bin insanın kanıyla, canıyla, seferleri uğruna dünyanın iki büyük parçasından harcanan nice güçler ve zenginliklerle. Antonius Plapria ile yattı diye benim de Pluvia ile yatmam gerekiyormuş Pluvia'ya göre. Yatacak mıyım ben şimdi Pluvia ile? Manelius da da mı yatacağım gerekiyor diye. Kendine gel, ya savaş ya yatak diyor kadın. Ne demek? Canım mı daha değerli erkek mi? Çalsın savaş boruları. Martilyal. Martialis. İşte o büyük ordu, geri göğü inleten o bin bir yüzlü bin bir ayaklı ordu. Likya denizi üstünde ak dalgalar yuvarlanır gibi, sert oryon kış sularına gömüldüğü zaman ya olgun yaz buğdayları gibi, Hermus'un Likya'nın sarışın ovalarında ürperiyor çiğnenen toprak. Gümbürdüyor kalkanlar. Vergilius. Binlerce kolu, binlerce kafalı bu azgın dev nedir aslında? Hep aynı zavallı, dertli, cılız insanoğlu. Kızışıp kaynaşan bir karınca yuvasından başka bir şey mi ki bu? Kara tabur ilerliyor ovada. Diye Vergilius. Ters bir rüzgar. Bağrışan bir kayga sürüsü, bir atın sürçmesi, yukarıdan bir kartalın geçivermesi, bir rüya, bir ses, bir görüntü, bir sabah sesi yeter bu devi yıkıp yere selmeye. Güneşin bir ışını vurmaya görsün yüzüne, eriyip dağılıverir. Biraz toz serpiverin gözlerine, bizim şairin arılarına serpildiği gibi. Bakın nasıl kopup paramparça oluyor sancak erleri, alaylar, başlarında büyük Pompeius'la birlikte. Çünkü ordu sanırım Sertorius'un... O yaman silahlarla İspanya'da yendiği. Aynı silahları Omenes, Antigonus'a, Surena, Crassusa karşı kullanmıştı. O azgın yürekler, o korkunç cenkler, biraz toz atın durulur belki. Bergilios, bizim arıları bile salsanız üstüne, güçleri ve yürekleri yeter o devi bozmaya. Daha geçenlerde Portekizliler, Ziyatima'da, Tamil şehrini kuşatmışlardı. Arısı bulunan bu şehir, halkı surların üstüne yüzlerce kovan getiriyorlar. Ateş yakıp arıları dumandan birden öyle salıveriyorlar ki dışarı, saldırılarına ve innelerine dayanamayan düşman bırakıp gidiyor kuşatmayı. İmparatorların ruhlarıyla çarıkçaların ruhları aynı kalıptan çıkmadır. Kralların gördüğü işlerin önemine, ağırlığına bakıp, öyle sanıyoruz ki bunları yaptıran neden de, Önemli ve ağırdır, aldanıyoruz. Onları davranışlarında dürtükleyip durduran nedenler bizimkilerden başka türlü değildir. Bize bir komşumuzla kapıştıran nedenin aynısı, krallar arasında bir savaş koparır. Bize bir uşağı kırbaçlatan nedenin tıpkısı bir krala düştü mü bir ili yıktırır ona. Onların istedikleri de bizimkiler gibi sudan ama yapabildikleri daha fazla. Bir peynir kurduyla bir fili aynı iştahlardır dürtükleyen. Bilgelik ve mutluluk. Çağımda yüzlerce işçi, yüzlerce çiftçi gördüm ki, üniversite rektörlerinden daha bilge ve daha mutluydular ve ben daha çok onlara benzemek isterdim. Öğrenim bence yaşamaya yararlı şeyler arasındadır. Şeref, soyluluk, saygınlık gibi ya da çok çok zenginlik, güzellik ve benzeri üstünlükler gibi. Bunlar yararlı olmasına yararlıdırlar ama uzaktan, kendi varlıklarından, Biraz daha çok bizim sanrımızla yararlıdırlar yaşamaya. İnsan topluluğunda yaşamak için bize turnalar ya da karıncalardan fazla görevler, yasalar gerekli değildir pek. Hem görmüyor da değiliz ki bu hayvanlar bilgin olmaksızın pek düzenli yaşıyorlar. İnsan bilgeliğe erse her şeye hayatına yararlı ve gerekli olduğu ölçüde değer verir. Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek olsalar, Bilgisizler arasında bilgililerden daha çok sayıda iyi insan çıkar, iyi derken de her türlü erdemi düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki eski Roma'da kendi kendini batıran o bilgin Roma'da daha büyük değerli insanlar vardı. Başka yanları hep benzer olsa da dürüstlük ve yürek temizliği eski Roma'nın ayrıcalığıdır çünkü o şaşılası bir sadelikle yaşamasını bilmişti. Öfke Üstüne Plutartos hep hoştur ama insan halleri üstüne düşüncesini söylerken eşi yoktur. Lukul Numayı karşılaştırırken çocukların eğitimini babalarına bırakmalarının ne büyük bir saflık olduğunu o kadar güzel anlatır ki. Devletlerin çoğu herkesi kadınlarını ve çocuklarını diledikleri gibi yönetmekle serbest bırakır, onlar da masallardaki devler gibi akıllarına esen her delinliği yaparlar. Galiba yalnız Demonyalılar ve giritliler çocukların eğitimini yasalara bağlamışlardır. Bir devlette her şeyin çocuk eğitimine bağlı olduğunu kim bilmez. Ama yine de çocuklara hiç düşünmeden ne kadar deli ve kötü olurlarsa olsunlar ana babalarının keyfine bırakılır. Kaç kez sokaktan geçerken öfkeden kudurmuş bir baba veya ananın çocukları öldüre dövdüklerini görmüş, onancıkların ödülünü almak için ana babalarına türlü oyunlar oynamayı kurmuşumdur. Döverken gözleri öfkeden alev alev yanar. Daha yeni süt kucağından çıkmış bir çocuğa, gırtlaklarını yırtasıya bağırırlar, suratları allak bullak olur, Hipokrata göre de en tehlikeli hastalıklar insanın yüzünü değiştiren hastalıklardır. Dayaktan sakatlanmış, sersem olmuş nice çocuklar vardır ama devletimizin yasaları yine bu işe karışmaz, sanki bu sakatlar, bu sersemler bizim toplumumuzda yaşamayacaklarmış gibi. Hiçbir şey öfke kadar insan düşüncesini sapıtamazdır. Öfkesine kapılıp bir suçluyu idama mahkum eden bir yargıca ölüm cezası vermekte kimse duraksamaz. Öyleyse neden babaları ve öğretmenleri öfkeliyken çocukları dövmekte serbest bırakıyoruz? Bu artık eğitim olmaktan çıkıyor, mı oluyor. Ceza çocuklara verilen bir ilaç sayılmalı öyle verilmildir. Bir doktorun hastasına karşı öfkelenmesini kabul edebilir misiniz? Öfkeli olduğumuz sürece hizmetçilerimize el kaldırmak doğru değildir. Kalbimizin fazla çarptığını... Sana yüzümüze çıktığını hisseder etmez, sorunu kapatmalıyız. Öfkemiz geçtikten sonra her şeyi başka türlü göreceğiz. Kızdığımız zaman bağıran, konuşan biz değil, hırsımızdır. Nasıl siz içinde her şey olduğundan daha büyük görünüyorsa, hırs içinde de suçlar büyüdükçe büyür. Canı su içmek isteyen içer ama canı ceza vermek isteyen veremez. Ağırbaşlı ve ölçülü cezaları suçlu hem daha kolay kabul eder... Hem de onların yararını görür. Öfkesine kapılmış bir adamın verdiği cezayı kimse hak ettiğine inanmaz. Öfke kendi kendinden hoşlanan, kendi kendini şişiren bir hırstır. Hepimizin başına sık sık gelir. Bir şeye yanlış yere kızarız. Bize avlandığımızı ispat eden tanıtlar getirirler. Bu sefer de doğrunun kendisine, suçsuzluğuna içerleriz. Bunun çok güzel bir örneğini eskilerden okumuştum. Hiç aklımdan çıkmaz. Her bakımdan değerli, doğru bir insan olan Piso... Bir askerine kızmış. Çayırdan dönerken arkadaşının nerede olduğunu bilmiyor diye. Öyleyken sen onu öldürün demiş ve adamı birdenbire ölüme mahkum etmiş. Tam asılacağı sırada kaybolan arkadaşı çıka gelmiş. Bütün ordu bayram etmiş. İki arkadaş sarılıp birbirini öpmüşler. Cellatta ikisini de almış bir soya götürmüş. Herkes onun da bu işe sevineceğini sanıyormuş. Tam tersi olmuş. Henüz geçmemiş olan öfkesi kendini utandıran bu gerçek karşısında düz artmış ve hırsının bir anda aklına getirdiği şeytanlıkla suçluları üçe çıkarmış, bir kişinin masum çıkması üç kişinin birden başını yemiş. Birinci askerin ikincisini kaybettiği için, ikincisini kaybolduğu için, celladı da verilen emri yerine getirmediği için ölüme mahkum etmiş. Öfke saklanmaya da gelmez. Üst içimize işler. Demosthenes bir meyhaneye girmiş, kimse görmesin diye arkalarda bir yer arıyormuş. Diyojen görmüş ve demiş ki, ne kadar arkalara gidersen, meyhaneye o kadar girmiş olursun. Körü körüne inanmak. Öyle köylüler biliyorum ki, ayaklarının altını yakmışlar, bir tüfeğin tetiği altında parmaklarının ucunu ezmişler, başlarını cendereye sokup gözlerini kan içinde dışarı fırlatmışlar, yine de ağızlarından söz alamamışlar. Bir tanesini gözümle gördüm, ölmüş tanarak bir çukura atmışlardı. Boynundaki ip hala duruyordu, bu iple onu bütün gece... Bir atın kuyruğuna bağlayıp sürüklemişlerdi. Öldürmek için değil, saf eziyet etmek için, yüz yerine hançer saplamışlardı. Kendisiyle konuştum, bütün bunlara katlanmış. Sonunda da kendini kaybetmiş, istedikleri sözü söylemektense, bin kez ölmeyi göz almış. Çektiği acılar yanında ölüm hiç kalırdı. Hem de bu adam o semtin en zengin çekçilerinden biriydi. Hiç insanlar kendilerinin olmayan inanışlar için, başkalarından aldıkları... Ne olduğunu bilmedikleri fikirler için ses çıkarmadan diri diri yanmışlardır. Ödemeli kötülük Geçenlerde armak, armak naktaydım. Yakınlarımdan birinin çiftliğinde herkesin hırsız lakabıyla bildiği bir köylü tanıdım. Yaşamını kendisi anlattı. Dilenciymiş eskiden. İkmeğini kendi el emeğiyle kazansa bile yoksullukla baş edemediğini anlayınca hırsızlık etmeyi düşünmüştüm. Bütün gençliği boyunca bu meslekte çalışmış ve kol gücü sayesinde hiç yakalanmamış çünkü başkalarının tarlasını bağını soyuyormuş. Ama uzağa gidiyormuş bu iş için ve önesine dolu çuvallarla dönüyormuş ki bir gece içinde, içinde bunca yükü başka yerden taşımış olabileceği kimsenin aklından geçmiyormuş. Ayrıca verdiği zararı ona buna ölçüyle dağıtıyormuş ki kimsenin payına düşen pek önemli olmasın. Bugün yaşlanmış artık ve kendi durumundan zengin sayılırmış. Bunu o işe borçlu olduğunu açıkça söylüyor. Tanrı'nın kendisini hoş görmesi için de mallarını çaldığı insanların varislerine iyilik etmeye çalışıyormuş. Hepsine birden yardım edemezmiş çünkü. Minasçılarına yükleye... yükleyeceklermiş bu görevi. Kime ne zarar verdiğini yalnız kendisi bildiğinden. Doğru olsun olmasın. Bu sözlerden anlaşılıyor ki hırsızlığı ayıp sayıp kötülüyor ama yoksulluk kadar değil. Hırsızlık ettiğine pişman ama yoksulluktan kurtulmanın böyle ödemeli bir yolunu bulduğuna pişman değil. Bu türlü bir kötülük ne bizi kendine mal eden, kafamızı kendine uyduran cinsten bir alışkanlık ne de ruhumuzu sarıp körleştiren, düşüncemiz ve her şeyimizle bizi birden kötülüğün buyduğuna kaptıran bir altkınlıktır. Bitki ve insan nasıl tarımda bir şeyi dikmeden önce de dikerken bile yapılan işler belli ve kolay ama dikilen yaşamaya başlayınca, onu yetiştirmenin bir sürü yolu ve zorluğu varsa insanları dikmede de fazla bir ustalık yoktur. Ama doğduktan sonra onları büyütme ve beslemede kaygılar, korkularla dolu değişik bir sürü bakım yollarına başvurulur. Aramızdaki eşitsizlik Plutartos der ki, bir yerde hayvanla hayvan arasında pek büyük ayrılık yoktur, insanla insan arasında olduğu gibi. Ruhun yeteneklerinden, iç değerlerimizden söz eder. Gerçekten de Epaminandos'u hayal ettiğim kadarıyla tanıdığım aklı başında herhangi bir insandan o kadar uzak görüyorum ki Platon'dan da ileri giderek şöyle diyebilirim: Kimi insanlar, kimi insan arasındaki uzaklık, kimi insanla kimi hayvan arasındaki uzaklıktan çok daha büyüktür. İnsandan insana aman ne ayrılık, Terentius. Üstelik kafa dereceleri. Bundan göklere çıkacak bir merdivenin basamakları kadar sayısızdır. Ama insanları değerlendirmeye gelince ne tuhaftır. Varlıklar içindeki kendi değerleriyle ölçülmeyen yalnız bizleriz. Bir atı güçlü ve çevik olduğu için överiz. Kuşamınla değil. Bir tazı koşmasıyla övülür, tasmasıyla değil. Bir kuş kanadıyla övülür, tüskülleri çıngıraklarıyla değil. Hiçbir bir insanı da kendinin olanla değerlendirmiyoruz? Bir sürü adamı vardır, güzel bir köşkü varmış, şu kadar id var, bu kadar geliri varmış, bütün bunlar çevresindedir onun kendisinde değil. Bir kereyi torba içinde satın alamazsınız. Bir at satın alacaksanız, üstündeki pılıyı pırtığı arttırır, çıplak yalın görürsünüz onu. Gerçi eskiden krallara satılacak atlar örtülü getirirlerdi önlerine. Ama örtülü olan atın az gerekli yerleriydi. Tüyünün güzelliği, sağdısının genişliğiyle, oyalanmak, Oyalanmayasınız da en yararlı uzulları olan bacaklarına, gözlerine, ayaklarına bakasınız diye. Nasıl överi hızlı bir atı meydan açınlatır zafer bağırışmalarıyla, yarışta kazandığı çelenklerle. Yüvenalis, niçin insanı değerlendirirken sarılıp sarmallanmış, kundaklanmış olarak bakıyorsunuz ona? O zaman hiç de kendinin olmayan yanlarını göstermiş, gerçek değerini verdirecek yanlarını saklamış olur. Aradığımız kılıcın değeridir, kılın değil. Kılından çıkınca belki de beş para vermezsiniz kılıca. İnsanı kendi değeriyle ölçmeli, süsü değil. Eskilerden birinin pek hoş olarak dediği gibi, bilir misiniz niçin büyük görülür o insan bize? Topukları yüksek de ondan, taman heykelden sayılmaz. Ayakkabılarını çıkarıp öyle ölçmeli boyunu insanın. Parasını pulunu, şanını şerefini bir yana bırakıp, bir gömlekle çıksın karşımıza, bakalım bedeni işine elverişli mi, sağlam zinde mi, kafaca nasıl, hoş mu, yetenekli mi, gerekli bir her tahtası yerinde mi, düşünce daha kendinden mi, başkalarından mı, varlığında talihin payı var mı, çekilen kılıçlara alev alev mi bakıyor, canının nereden, ağzından mı, gırtlağından mı çıkacağını aldırmıyor mu, kendinden emin, hak sever, tok gözlü mü, bakılması gereken bunlardır, bunlardan anlaşılır aramızdaki sonsuz ayrılıklar. Olgun kendine hakim, öylesine ki ne yoksulluk korkutur onu, ne ölüm, ne zindan, Tutkulardan sıyrılmış şereflere gözü tok, içine kapanmış, toparlanmış, yalın bir küre olmuş, pürüzsüz yuvarlanır bir başına. Talihe tutamak vermeden, hiç yenilmeden. Horatius Böylesi bir insan, krallıklardan, yukalıklardan 500 basamak yukarılardadır. Kendi başına bir imparatorluktur o. Bilge, kendi mutluluğunun ustasıdır. Plautus. İsteyecek nesi kırır öyle bir insanın? Görmüyor muyuz, nedir doğanın istediği bizden, illetsiz bir bedenden, varlığının güzel tadını çıkaran, hiçbir şeyden korkmaz bir ruhtan başka. Lucretius. Böyle bir insanı karşılaştırın, budala, aşağılık, köle ruhlu, değişken, türlü tutkuların rüzgarında durmadan bir o yana, bir bu yana yuvarlanan çamur ruhlu değişken türlü tutkuların rüzgarında durmadan bir o yana bir bu yana yuvarlanan çamur. Değişken türlü tutkuların rüzgarında durmadan bir 5. gazetin B yüzü denemeler sayfa 293. Böyle bir insanı karşılaştırın budala, aşağılık, köle ruhlu, değişken türlü tutkuların rüzgarında durmadan bir o yana bir bu yana yuvarlanan çamur gibi insanlarımızla. Yerle gökten daha uzaktır onlar birbirinden. Ama adetlerimizde öylesine körleşmişiz ki bu ayrılığa hemen hiç önem vermez olmuşuz. O kadar ki bir köylüyle bir kralı, bir soyluyla bir soysuzu, bir devlet adamıyla bir özel kişiyi, bir zenginle bir yoksulu ele aldığımızda hemen çok büyük bir ayrılık görüyoruz aralarında. Oysa bu ayrılık giyim kuşam ayrılığından başka bir şey değildir aslında. Çünkü onları komedi oyuncuları gibi sahnede bir düka, bir imparator rolünde görürsünüz. Hemen ardından bakarsınız uşak ya da aşağılık birer hırsız oluvermişler. Asıl kişilikleri de buymuş meğer. Böyle olunca o şatafatıyla gözlerinizi kamaştıran bir imparator. Pırıl pırıldır çünkü altın üstünde iri zümrütlerle, hep yeni kumaşlar vardır üstünde deniz yeşili. Zühre yıldızının öpüşüyle ıslanmış. Lucretius bir de perdenin ardın, ardında görün siz o imparatoru. Herhangi bir adamdır ve belki de uyruklarının en küçüklü küçüğünden daha da aşağılıktır. Kiminin içtendir mutluluğu, kiminin dıştan. Seneca. Korkaklık, kararsızlık, tutku, kırgınlık, kıskançlık etkiler o imparatoru da. Ne hazineler, rütbeler, cübbeler atabilir yüreklerden, yıldızlı direkler altında uçuşan acı dertleri ve kaygıları. Ordularının ortasında kaygılar, korkular boğazına yapışır imparatorun. İnsanların içinde yatan korkular, kaygılar, demir gümbürtüsünden, kılıçlardan yılmaz. Krallar büyükler arasında çekinmeden yaşar. Altınla senli benli olur saygısızca. Lucretius İnsan ve evren Bizim köyde bağları kırağa çaldı mı, rahip efendi Tanrı'nın insanlara kızdığını, Aynı afetin yamyanların bağlarına da düştüğünü ileri sürer. İç savaşlarımız karşısında da herkes dünya bozuldu, kıyamet günü yaklaştı diye vahlanır. Oysa ki dünyada daha ne kötü şeyler oldu. Hem sonra kim bilir biz bu haldeyken dünyanın kaç yeri gül gülistan'dır. Başına dolu yağan, dünyanın dört bucağının fırtına içinde sanır. Sovalyeli köylü demiş ki, şu Frans, akılsız Fransa kralı biraz işini bilse pekala bizim beyin kahyası olabilir. Adamın hayal gücü, efendisinin üstünde bir büyüklük tasarlayamıyor. Hepimiz farkında olmadan bu çeşit yanılgılara düşeriz ve bundan çok daha büyük zararlar görürüz. Ancak doğa anamızı, bütün genişliği içinde seyredebilen, onun durmadan değişen sınırsız yüzünü görebilen, değil yalnız kendini, bütün memleketi o evren içinde ufacık bir nokta olarak düşünebilen insan, her şeyin gerçek değerini kestirebilir.'' Her şeyin göreceliği. Yaşamı bir düşe benzetenlerin sandıklarından çok daha fazla hakları vardır galiba. Düşte ruhumuzun sürdüğü yaşam, gördüğü iş, kullandığı güç uyanık durumumuzdakinden hiç de aşağı kalmıyor. Kuşkusuz düşteki yaşam daha gevşek, daha bulanık. Ama aradaki fark hiç de gecenin karanlığıyla, gün ışığı arasındaki fark gibi değil. Hayır, daha çok karanlıkla gölge arasındaki fark gibi Ruh birinde uyur, ötekinde uyuklar. Her ikisinde de aslında karanlıklar içindeyiz. Ama birinde daha az, ötekinde daha çok. Bir uyanıkken uykuda, bir uyurken uyanığız. Uykuda gördüklerimiz pek o kadar aydınlık değildir ama ayıkken de her şeyi pek o kadar pırıl pırıl apaçık görmeyiz. Evet, derin uykular bazen düşleri siler, süperür ama uyanıkken de hiçbir zaman iyice uyanık değiliz. O zaman da nice hallerimiz ki uyanık düşler ve düşlerden beterdir, kaybolur gider. Madem aklımız ve ruhumuz uykuda düşündüklerimize meydan veriyor, düşte gördüğümüz işleri uyanıkken gördüğümüz işler gibi kabul ediyor, ne diye düşüncemizin hayatımızın bir çeşit düş olmasını uyanık halimizin bir çeşit uyku olmasını yadırgıyoruz bu kadar. Gerçeği ilkin duyularımıza sorarsak yalnız kendi duyularımıza başvurmakla iş bitmez. Duyu konusunda Hayvanların da bizim kadar belki de daha fazla söz hakkı vardır. Kimi hayvanların kulağı, kiminin gözü, kiminin burnu, kiminin dili insanınkinden daha keskindir. Demokritos tanrılarda ve hayvanlarda duyma gücünün insandan çok daha yetkin olduğunu söyler. Hayvanların duyularıyla bizimkilerin etkileri arasındaki ayrım da büyüktür. Bizim tükrüğümüz kendi yaramızı temizler ve kurutur ama yılanı öldürür. Her şey öyle ayrı, öyle değişik ki... Kimine besin olan, kimine zehir. İnsanın tükrüğü bir değdi mi yılana? Ölür çok kez yılan, yer bitirir kendi kendini. Lucretius Şimdi tükürüğün ne olduğunu bize göremi söyleyeceğiz, yılana göre mi? Gerçek özünü ararsak bizim duyularımıza mı başvuracağız, yılanın duyularına mı? Plinyus Hindistan'da tavşana benzer bir çeşit balıktan bahseder. Bu balık bize zehirmiş, biz de ona... İnsan şöyle bir dokundu mu verilmiş. Zehirli olan insan mı balık mı kime inanacağız? Balığın insan için dediğine mi insanın balık için dediğine mi? Kimi hava insana dokunur öküze zarar vermez kimi hava da tersine. Hangi havaya kötü hava muzur hava diyeceğiz. Sarılığa tutulanlar her şeyi bizden daha sarı daha soluk görürler. Sarılık hastasına göre sarıdır her şey. Lucretius. Hekimlerin hipoz hama. Dedikleri hastalığa, kanın deri altına yayılması hastalığına tutulanlar da her şeyi kırmızı, kan rengi görürler. Gözümüzün gördüğü işi değiştiren bu hallerin hayvanlarda sürekli temelli durumlar olmadığını nereden biliyoruz? Bazı hayvanların gözleri aslında bizim sarılık olanlarımızın gözleri gibi sarı, bazılarınınki de kıpkırmızıdır. Bu hayvanlar herhalde renkleri bizden başka türlü görüyorlar. Doğru olan acaba hangimizin gördüğüdür? Çünkü eşyanın özü yalnız insana göredir diye bir kanun yok. Katılık, beyazlık, derinlik, ekşilik bizim kadar hayvanların da işlerine ve bilgilerine karışık. Gözümüze şöyle bir bastırdık mı baktığımız her şeyi daha uzun, daha büyük görürüz. O zaman lambalardan iki ışık çıkar. İnsan çift yüzlü, nesneler Çift olur. Oysa birçok hayvanın gözleri kendiliğinden basıktır. Kulaklarımıza bir şey tıkamış ya da ses borusu sıkışmışsa sesleri her zamankinden başka türlü duyarız. Kulakları tüylü ya da kulak yerine ufacık bir delikleri olan hayvanlar bizim duyduklarımızı duymaz sesi bir başka türlü alırlar. Şenliklerde, tiyatrolarda, meşalelerin ışığı önüne kırmızı bir cam kondu mu bulunduğumuz yerdeki her şey bize yeşil, sarı ya da mor görünür. Gözleri değişik renkte olan hayvanların nesneleri gözlerinin renginde görme, görmeleri hiç de olmayacak bir şey değil. Demek bizim varlık düzenimiz nesneleri kendine uydurur. Her şeyi kendine göre değiştirir aslında dünyanın ne olduğunu bilemez oluruz. Çünkü her şey bize duygularımızla bozulmuş aslında ayrılmış olarak gelir. Pergel, gönye, cetvel bozuk oldu mu onlara dayanan bütün orantılar onlara göre yapılan bütün yapılarda ister istemez kusurlu sakat olur. Duyularımız kesin olmadığı için onların ortaya koyduğu hiçbir şey de kesin değildir. Peki ama bu ayrılıklar karşısında doğruluk hükmünü kim verecek? Din kavgalarımızda hüküm verecek adamın hiçbir mezhepten olmamasını, hiçbir tarafa, hiçbir tarafa bağlılığı eğilimi bulunmamasını isteriz. Öyle adam da Hristiyanlar arasında bulunamaz. Burada da aynı şey çünkü hüküm verecek olan ihtiyarsa gençlerin nasıl düşündüğünü üstüne hüküm veremez. Çünkü bu konuda bir taraftadır. Gençse yine öyle. Sağsa, hastaysa, uyanıksa, uykudaysa yine öyle. Demek öyle biri gerekli ki bütün bu hallerin dışında olsun. İnsanların sordukları şeylerin hiçbiri kendisiyle ilgili olmasın. Yani olmayan bir yargıcın olması gerekli. Dünyada gördüklerimizin doğruluğunu, yanlışlığını anlamak için doğruluğu gösteren bir araç olması gerek. Bu aracın doğruluğunu anlamak için bir deneme gerek. Denemenin doğruluğunu anlamak için de bir araç. geldi çık bu işin içinden. Madem duyularımız kendileri kesin olmadıkları için sorunumuzu kesin olarak çözemezler, öyleyse akla başvurmalı diyeceksiniz. Ama hiçbir akılda başka bir akıl olmadan ortaya çıkamaz. Döndük mü yine gerisin geri? Nasıl konuşmalı? Sözümün akışını bozup... Güzel tümceler aramaktansa, güzel tümceleri bozup sözümün akışına uydurmayı daha doğru bulurum. Bir sözün ardından koşmamalıyız, söz bizim ardımızdan koşmalı, işimize yaramalı. Söylediğimiz şeyler sözlerimizi almalı ve dinleyenin kafasını öyle doldurmalı ki artık sözcüklerini hatırlamasın. İster kağıt üstünde olsun, ister ağızdan, benim sevdiğim konuşma düpedüz içten gelen, lezzetli, şiirli, sıkı ve kısa kesen bir konuşmadır. Güç olsun, zararı yok ama sıkıcı olmasın, süsten özentiden kaçsın, düzensiz gelişi güzel ve korkmadan yürüsün, dinleyen her yediği lokmayı tadarak yesin, konuşma süt onun, konuşması için dediği gibi askerce olsun ama okalaca, avukatça, faizce olmasın. Söyleyim sanatı, insanı söyleyeceğinden uzaklaştırıp kendi yoluna çeker gösteriş için herkesten başka türlü giyinmek, gülünç kılıklara girmek nasıl pısırıklık, korkaklıksa, konuşmada bilinmedik sözcükler, duyulmadık tümceler aramak da bir medreseli çocuk çabasıdır. Ah keşke Paris'in sebze çarşısında kullanılan sözcüklerle konuşabilsem. İyilerin en iyisi Filozoflar arasındaki çatışmaların hiçbiri insanlığa en yüce iyinin, hayru ülanın, ne olduğu sorunu üstündeki kadar sert ve çetin olmamıştır. Varon'un hesabına göre bu kavgadan 288 mezhep türemiştir. En üstün iyi üstünde anlaşamıyorsanız, bütün felsefede anlaşamıyorsunuz demektir. Cicero, kimine göre bizim için en iyi olan Erdem, kimine göre keyif, kimine göre doğaya uymadır, Kimi bilimde görür onu, kimi acı duymakta, kimi görünüşe aldanmamakta, ki bu kanıya Pythagoras'ınkiler de bağlanır gibidir. Hiçbir şeye şaşmamak, işte budur. Numesius, seni mutlu kılıp mutlu tutacak olan. Horatius Aristoteles hiçbir şeye hayran olmamayı kendini beğenmez sayar. Arkadaş Silas da der ki bütün iyilikler direnmekte, diretmekten, dediğinden dönmeyip dost doğru gitmekten, bütün kötülükler de kadere boyun eğip her şeyi oluruna bırakmaktan gelir. Hayatımız der Pythagoras, olimpiyat oyunlarında biriken... Büyük kalabalığa benzer, kimileri oyunlarda ün kazanmak için bedenlerini işletirler, kimileri para kazanmak için satılık mallar getirirler, kimileri de en kötüleri değildir onlar. Başka çıkar düşünmeden her şeyin niçin nasıl yapıldığına bakar, kendi yaşamlarını anlamak ve düzenlemek için başkalarının yaşamlarını seyrederler. Doğruluk Kaygısı Düşünce çatışmaları beni ne kırar, ne yıldırır, sadece dürtükler kafamı çalıştırır, eleştirilmekten kaçarız. Oysa ki bunu kendiliğimizden istememiz, gelin bizi eleştirin dememiz gerekir. Hele eleştirme bir ders gibi değil de, bir karşılıklı konuşma gibi olursa, biri çıkıp bizim düşüncemizin tersini söyledi mi, onun doğru söyleyip söylemediğine değil, doğru yanlış, kendi düşüncemizi savunmaya bakarız. Bizi düzeltmek isteyene, Kollarımızı açacak yerde yumruklarımızı sıkıyoruz ama ben dostlarımın bana sert davranmasını istiyorum sen bir bulalısın saçmalıyorsun desinler bana ben dostlar arasında açık yiğitçe konuşulmasını isterim dostların düşünceleri neyse sözleri de o olmalı kulaklarımızı öyle sert öyle kaba birer kulak yapmalıyız ki salon konuşmalarının yumuşak seslerini duymaz olsunlar. Ben bir araya gelen insanların sertçe, erkekçe konuşmalarını isterim. Dostlar arasındaki bağlar sert, yırtıcı olmalı. Nasıl ki aşkta ısırmalar, kanatmalar ister. Dostluk kavgaça olmadı mı? Sallam ve cömert de değildir. Nazlı, yapmacık bir hava, birini kırma korkusu, dostluğa rahat nefes aldırmaz. Çatışmadan tartışılamaz. Çiçero, bana çatıldığı zaman öfkem değil, dikkatim uyanır. Bana çatandan bir şey öğrenmeye can atarım. Doğruyu bulmak her iki tarafın kaygısı olmalı. İnsan öfkelendi mi düşünemez olur. Aklından önce sinirlere işler. Tartışmalarda bahis tutuşmak hiç de faydasız değildir. Doğrudan ayrıldık mı elle tutulur bir şeyler kaybetmeliyiz. Yıl sonunda uşağım demeli ki bana bilgisizlik ve inatçılık yüzünden bu yıl bin lira kaybettiniz. Doğruyu hangi elde görsem sevinçle karşılar, uzaktan kokusunu alır almaz silahlarımı atar teslim olurum. Fazla yukarıdan ve insafsız olmadıkça yazılarıma çatılmasını hoş görmüş, çoğu kez karşımdakini kırmamak için yazdıklarıma istenen biçimi verdiğim olmuştur. Zararıma da olsa eleştirmeciyi uysal davranmalıyım ki beni her zaman serbestçe uyarsın, kendimi düzeltmeme yardım etsin doğrusu çağdaşlarımı böyle bir işten yana çekmek kolay değil düzeltilmek herkesin ağırına gittiği için kimse, kimse kimseyi düzeltmeyi göze alamıyor düşüncesini saklayarak konuşuyor çokları yaşamak sanatı dünyada insanlığını bilmekten insanca yaşamaktan daha güzel daha doğru bir iş yoktur bilimlerin en çetini de bu hayatı iyi yaşamasını bilmektir Hastalıklarımızın en belhalısı bedenimizi sevmemek, küçük görmektir. Ruhunu bedeninden ayırmak isteyen, gücü yeterse bu işi beden hastayken yapsın, ruhunu hastalıktan korumuş olur. Ama bunun dışında ruh bedenle işbirliği etmeli. Onun zevklerine katılmalı, onunla karı koca olmalı ve bilgeliğe ermişse beden hazlarına, acılaşmalarına meydan vermeden dizgin vurmalı. Kendinden dışarı çıkmak, İnsanlıktan kaçmak çılgınlıktır. Buna çaba harcayanlar melek olacaklarına büzbütün hayvanlaşır yükselecek yerde alçalırlar. İnsan bilimlerinin en aşağılığı da bence en yukarılarda dolaşanıdır. İskender'in en küçük, en bayağı yanı tanrılaşmak, göklere çıkmak hevesine kapılmasıdır. Söz aramızda göklerde dolaşanların düşünceleriyle yer altında yaşayanların adetleri arasında her zaman garip bir benzerlik görmüşümdür. İnsan beden hazlarını gereğince tatmayı biliyorsa, tanrılara yaraşır bir olgunluğa varmış demektir. Kendi koşullarımızda başkalarını aramamız onlardan yararlanmayı bilmediğimiz içindir. Kendimizden kaçmamız, kendimizde olup biteni bilmediğimizdendir. İstediğimiz kadar yüksek sırık, sırıklar üstüne çıkalım, yine kendi bacaklarımızla yürüyeceğiz. Dünyanın en yüksek tahtına da çıksak yine kendi kıçımızla oturacağız. Düşüncelerimizin en iyi aynası yaşamlarımızın akışıdır. Romalı ve Osmanlı büyüklüğü Marcus Antonius demiş ki, Romalıların büyüklüğü almaktan çok vermekte ol kendini gösterir. Anteokos kendi bütün Mısır'ı almış... ...Kıbrıs'ı daha birçok yerleri de almak üzereymiş... ...zaferlerden zafere koştuğu sırada... ...Popilius senatosunun elçisi olarak kendisine gelmiş... ...getirdiği mektupları okumadan önce elini... ...tıkamayacağını söylemiş... ...kral mektupları okumuş düşüneyim demiş... ...Popilius bir değdenkle... ...kralın çevresine bir çember çizmiş... ...senatoya götüreceğim cevabı vermeden... ...bu çemberden dışarı çıkma yok demiş... ...Anteokos bu sert buyruk karşısında afallamış... Biraz düşündükten sonra senatonun dediğini yapacağım demiş. Bunun üzerine Popilius kendisini Roma milletinin dostu diye selamlamış böylece kağıt üstüne çizilmiş birkaç harf Antiochus'a Kocavi Krallığı da kazanmak üzere olduğu zaferleri bir anda vermiş Hemen elçileri senatoya yollayıp aldığı buyruğa ölümsüz tanrınların sözüymüş gibi uyulacağını bildirmiş. Agustus savaşarak aldığı bütün toprakları sahiplerine geri vermiş ya da yabancılara bağışlamış. Takitus, İngiltere kralı Koidimus'tan söz ederken, Roma'nın bu yüce kudreti üstüne durur. Romalılar der, eskiden beri yendikleri kralları tahtlarında bırakıp buyrukları altına alırlar, böylece kendilerine kralları hizmet ettirmiş olurlar. Türklerin padişahı Süleyman da Macar krallığına ettiği cömertliği herhalde aynı düşünceyle etmiştir kendisi öyle demezmiş de bunca ülke bunca kudret bana çok geliyor bezdim artık dermiş en iyisi gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırmaktır yoksa kitap yüklü birer eşek yaparız onları kırbaç zoruyla bilim dolu bir çanta taşıtıyorlar onlara oysa bilimi evimizde saklamak yetmez evlenmek gerek onunla yorumlar kaymıyor her yanda karınca gibi gerçek yazarsa binde bir çıkıyor Bilgi ve inanç Aldatmaya ve aldanmaya en elverişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir. Bir defa görülmedik şeylere insan nedense kolay inanır, sonra da üzerlerinde konuşmaya, düşünmeye alışık olmadığımız için bunlara kolay kolay karşı da koyamayız. Bu yüzden insan en az bildiği şeye en çok inanır. Bize masal okuyanlar çok rahat konuşurlar. Ayşemistler, kahinler, hukukçular, falcılar, doktorlar gibi... Korkmasam bunlara daha başkalarını da katardım. Mesela Allah'ın istediklerine sözcülük eden bir takım adamlar vardır. Her olayın nedenlerini bilir görünürler. Tanrı'nın yapraklarında yüce iradesinin hangi sırları gizlediğini görürler. Olup biten şeylerin birbirini tutmaması, bir o yana bir bu yana kaçması, bir doğudan bir batıdan gelmesi bu adamları yıldırmaz. Yine hep bildiklerini okurlar, aynı kalemle akı da karayı da yazar dururlar. Eser ve Çocuk Çocuklarımızı bizden oldukları için severiz. Etlerine etimiz, kemiklerine kemiğimiz deriz ama bizim dünyaya getirdiğimiz başka şeyler vardır ki hiç de çocuklarımızdan aşağı kalmaz. Ruhumuzun, kafamızın, bilgimizin doğurduğu çocuklar belenimizden daha yüksek bir yanımızın meyveleridir ve daha çok bizdendirler biz bu çocukların hem anaları hem babalarıyız bunlar iyi şeylerse bize daha fazla değer daha fazla şeref getirirler çünkü özeki çocuklarımızın değerleri bizden çok kendilerinindir bizim onlardaki payımız pek sudandır birikilerin ise bütün güzellikleri bütün incelikleri bütün olgunlukları bizimdir böyle oldukları için de bize daha yakın daha bağlıdırlar Agustus'tan ya çocuklarını ya da bilgileri bu kadar beslemiş yazılarını gömmesi istenseydi çocuklarını gömerdi. Gömmese günah işlemiş olurdu. Vallahi bilmem ama ben Musa'lardan olacak güzel bir çocuğumu karımdan olacak bir çocuktan daha çok severdim sanıyorum. Hüzün düşkünlüğü Hüzün düşkünlerinden değilim. Bu halden hoşlanmam, ona değer de vermem ama çokları hüznü büyük bir değer sayarlar, onu olgun, erdemli, kafalı insanların bir özelliği sayarlar. İtalyanlar bu duruma kötülük demekle daha uygun bir ad vermişlerdir. Çünkü hüzün her zaman zararlı, anlamsız, küçük, pısırık bir duygudur. Stoacılar bu duyguyu kendilerine yasak etmişlerdi. Her onurlu insan vicdanını yitirmektense onurunu yitirmeyi yeğe görür şiir üstüne ne gariptir şairlerimiz şiir yargılamasını yorumlamasını bile, bilenlerimizden çok daha fazla şiiri yapmak şiirden anlamaktan daha kolay şiirin orta hallicesi belli ölçülerle sanat bilgisiyle yargılanabilir ama şiirin iyisi olanağı aşan tanrısal olanı kuralların ve aklın üstündedir onun güzelliğini sağlam ve olgun bir görüşle fark eden bir şimşeğin parıltısı kadar görebilir ancak onu o güzellik aklımızı işletmez, başımızdan alır, Allah bullak eder. Ona varmasını bileni saran coşkunluk, şiiri okuyup dinlettiği bir başkasını da etkiler. Nasıl ki mıknatıs bir iğneyi kendine çekmekle kalmaz, onu da mıknatıslayıp başka iğneleri çekmek gücünü verir ona, öyle. Tiyatrolarda daha açıkça görülür ki, şairi öfkeye, yasa, kine kaptıran, dilediği yerde kendinden geçiren o kutsal esin gücü, Şairin aracılığıyla oyuncuya oyuncudan da bütün bir halka geçer. Birbirine asılan mıknatıslı iğneler dizisi gibi. Eğitim ve halk. Oğullarım olsaydı benim gibi büyümelerini isterdim. Babamdan Allah razı olsun. Beni daha beşikteyken bir köylünün evine yollamış, orada süt emmişim. uzun süre en yoksul, en gelişi güzel bir hayat içinde kalmışım. Çocuklarınızı kendiniz yedirmeyin, hele bu işe sakın karınıza bırakmayın, bırakın çocuklarınız halkın ve doğanın yasaları içinde büyüsün, aç kalmasını, güçlüye göğüs germesini öğrensinler, hayatın çetinliği onlar için gittikçe çoğalmasın azalsın. Babamın beni böyle büyütmekte bir başka maksadı daha vardı, beni halka bağlamak, bizden yardım bekleyen insanların haline ortak etmek istiyordu. Gözlerimin bana sırtını çevirenlerden değil, kollarını açanlardan yana bakmasını daha doğru buluyordu. Bu düşünceyle beni düşkün insanlara bağlamak, borçlu bırakmak istedi. İstediği oldu. Zayıf, zavallı insanlara kolayca bağlanabiliyorum. Bunu hem şerefli bir iş sayıyorum hem de içimden öyle geliyor. Ülkemde kargaşalıkların neden olan bir partiye kızıyorum. Hele bu parti başa geçip her şeyi elde edince öfkem büsbütün artıyor. Çok kez bir partiye ezilmiş... Gadir görmüş için bağlanmışımdır. Gerçek Üstü Kandırmacıları İki gün önce evimizin iki fersah ötede bir köyden geçerken foyası yeni meydana çıkmış bir mucizenin sıcaklığı içinde buldum orasını. Değer birkaç aydır o çevreyi oyalamış bu mucize komşu illeri de etkilemeye başlamış ve her türlü meraklıların o köye akın etmesine neden olmuş. Köyün bir delikanlısı bir gece evinde hortlak sesiyle konuşmaya kalkmış. Uzun sürmeyecek bir şaka yapmakmış bütün maksadı. Oynadığı oyunun umduğundan çok daha başarılı olduğunu görünce işi biraz daha büyütmek için köyün yarım akıllı sersen bir kızını dağılmış yanına, Aynı yaşta bir başkasını daha bulup üç kişi olmuşlar, evde başardıkları oyunu bütün köyde başarmak için kilisede mihrap arkasına saklanıp, yalnız geceleri ruhların ağzından konuşmuş ve ışık getirilmesini saklamışlar. Söyledikleri dünyanın imandan uzaklaştığı ve kıyamet gününün yaklaştığı gibi şeylermiş. Din sahtekarları hep bu konuları işler, bu perde arkasında kolayca saklanırlar. Bu konuşmalardan sonra üç genç oyunu ufak çocukların bile yutmayacağı görüntülere aldatmacalara kadar vardırıp yakayı ele vermişler. Talihleri yardım etse bu şaka kim bilir daha ne kadar ileri gidebilirdi. Şu anda o zavallı gençler hapisteler ve herkesin budalılığının cezasını onlar çekerler. Belki bir yargıç da kendi budalılığının öcünü onlardan alacak. Poes'in meydana çıkan bu oyunda gerçek apaçık görülüyor ama bilgimizi aşan bu benzer birçok şeylerde kafamızı inanmakta olsun inanmamakta olsun dizginlemeliyiz bence. Bana doğru gelen hiçbir şey yoktur ki yanlış gibi de gelmesin. Yararlı ve güzel üstüne. İçgiden epaminandosu bu üstün insanların en başına koymuştum, bu düşüncemi bugün de değiştirmiş değilim, kendi kendisine yüklediği ödevlere o kadar saygılıydı ki bu insan, yendiği insanlardan hiçbirini öldürmedi, yurdunu özgürlük dediğimiz o paha biçilmez nimede kavuşturmak için zorbaları ve suç ortaklarını biçimsel adalete uymadan vicdan rahatlığıyla öldüren bu adam, Düşmanları arasında ve savaşta bir dostunu, bir konuğunu ya da kendisini konuklayanı öldüren yurttaşlarını ne kadar iyi bilinseler kötü sayıyordu. İşte zengin ruh yaratılışı buna derim ben. En sert, en kaba insan eylemleriyle filozofların bulabileceği en ince iyiliği ve insanlığı uzlaştırabiliyordu. O azgın yürek, o acıya, ölüme, yoksula, öylesine dayanan o demir yürek nasıl oluyor da bilinçli ya da bilinçsiz olarak en tatlı, en babacan duygularla yumuşayabiliyordu. Kendisinden başka herkesi yenmiş bir ulusu, kılıç ve kan dehşetiyle allak bullak eden insan, böylesine bir kargaşalık içinde, düşmanları arasında bir dosta, evinde kaldığı bir insana rastlayınca kuzuya dönüyordu. Savaşı en azgın anında kıran kırana, Kan gövdeyi götürürken iyi duygularla dizginlemesini bilen kişi, savaşa komutanlık yapmasını gerçekten en iyi bilen kişidir. Böylece azkınlıklar içinde en ufak bir adalet örneği gösterebilmek bir mucizedir. Yalnız epaminandosu, sertliği en yumuşak, en temiz, en tatlı insanlık duygularıyla kaynaşmasını başarabilmiştir. Kimi komutanlara göre silahlı insanlar karşısında yasalar sökmezken, kimine göre adalet zamanı başka, savaş zamanı başka iken, Sezar, kimine göre silahların sesi, yasaların sesini duymaya engel olurken, Marius, bizim Epaminandos, savaşta en ince kibarlıktan, insanlıktan ayrılmasını biliyordu. Belki savaş azgınlığı ve hoyratlığını, musalların sanat ve bilim perilerinin tatlılığı ve güler yüzleriyle, yumuşatmasını düşmanlarından öğrenmişti. Epaminandas Kadar, büyük bir eğiticiden sonra diyebiliriz ki düşmanlarımıza bile yapılması doğru olmayan şeyler vardır ve ortak yarar özel yarardan her şeyi istememelidir. Kamusal bozuşmalar ortasında kişisel haklar unutulmadığından. Litus Levius Hiçbir devlet gücü hak veremez dostluk bağlarının koparılmasına. Ovidius. Ne kralına hizmet için ne kamu yararı ne de yasalar uğruna her şeyi hoş görebilir iyi bir insan. Çünkü yurt bütün ödevlerin üstünde değildir ve yurttaşların yakınlarını sevmesi yurdun yararinedir. Cicero. İç savaşlarla geçen İç savaşlarla geçen zamanlarımıza uygun bir ders veriyor bu sözler. Kuşandığımız zırhların yüreklerimizi katılaştırması hiç de gerekli değil, sırtımızın katılaşması yeter. Kalemlerimizin mürekkebe batırmakla yetinelim, kana batırmayalım. Dostluğu, kişisel bağları, verdiğimiz sözü, yakınlarımızı kamu yararına, devlet uğruna hiçe saymak, büyük bir yiğitlik ve eşine az rastlığa yaman bir erdemse eğer, kendimizi özürlü göstermek için diyebiliriz ki bu kadar büyüklüğü Epaminandos'un büyük yüreği bile kaldıramamıştı. Öylesine azıtmış bir ruhun kudur. Muşça kışkırtmalarından da nefret ediyorum doğrusu. Kılıç çıkından çıkınca bütün duygusal du, bütün duygular susmalı. Karşı cephede babalarınızı da görseniz paralayın suratlarını yalın kılıcınızla. Lüsyanus. Sütü bozuklara, kana susamışlara, hainlere haklı görünerek cinayet işlemek fırsatını vermeyelim. Öylesine azgın, amansız bir adaleti bırakalım, daha insanca davranışlardan örnek alalım zaman ve olaylar neler öğretmiyor insanlara Sina'ya karşı girişilen iç savaşta Pompeius'un bir askeri karşı tarafta savaşan kardeşinin farkına varmadan öldürünce utanç ve kederinden hemen kendini de öldürüyor birkaç yıl sonra aynı halkın bir başka iç savaşında askerin biri de kardeşini bile bile öldürdüğü için komutanlarından ödül istiyor bir eylemi yararlı olduğu için dürüst ve güzel saymak yanlıştır Herkesi o eyleme zorlamak, yararlı diye herkes için onurlu olacağını sonucuna varmak doğru değildir. Her şey tıpa tıp uygun değildir herkese. İnsan toplumunun en zorunlu, en yararlı eylemini evlenmeyi alalım. Azizlere göre güzel ve dürüst olan evlenmemektir. En şerefli saydıkları görevleriyle evlenmeye yer vermezler. Oysa biz haralarda yalnız az değerli hayvanların çiftleşmesine engel oluruz. sevenler ve sevilenler. Doğanın gerçekten bir yasası varsa, daha doğrusu hayvanlarla bizim her yerde ve her zaman ortak bir içgüdümüz olabilirse, ki tartışma konusudur, ben kendi ezanma diyebilirim ki her canlının kendini koruma ve zararlardan kaçma çabasından sonra dörleyenin dölüne beslediği sevgi bu alanda ikinci yeri tutar. Ve doğa, kurduğu makinenin yedek parçalarını çoğaltıp sürdürmeye, hep daha ilerisini sağlamaya bakıp, bizden öyle istediği için Sevginin geriye doğru, çocuklardan babalara karşı pek o kadar büyük olmamasına şaşmalı. Buna Aristoteles'in düşüncesini de eklersek, birisine iyilik eden onu, onun kendisini seveceğinden daha çok sever. Borçlunun borçlu olduğu kimseyi daha az sevmesi gibi. Her işçi de işini daha çok sever kaldı ki biz var olmaya düşkünüz, var olmaksa devinmek, iş görmektir. Onun için herkes işinde var oluyor gibidir. İyilik eden güzel, dürüst bir iş görür. İyilik edilense bir yarar görmüş olur sadece. Ama yararlılık doğruluktan daha az sevgi değer bir şeydir. Doğruluk temelli süreklidir. İnsanın ondan göreceği karşılık değişmez. Yararlılık yiter, elden kaçar kolayca. Anımsaması da ne uzun sürer ne de hoş gelir insana. En zora yapılan şeyi en çok severiz. Vermekse almaktan daha zordur ölümün tadına varmak Cicero'nun mektuplaştığı pompenius'un atitus hastalığında damadı akripa'yı ve iki üç dostunu çağırtmış demiş ki onlara iyileşmeye çalışmaktan hiçbir kazancım olmadığı kanısına çağırtmış demiş ki onlara iyileşmeye çalışmaktan hiçbir kazancım olmadığı kanısına çağırtmış demiş ki onlara iyileşmeye çalışmaktan Altıncı gazetin a yüzü, denemeler, sayfa 323. İyileşmeye çalışmaktan hiçbir kazancım olmadığı kanısına vardım. Hayatımı uzatmak için her yaptığım şey acılarımı da uzatıp arttırıyor. Onun için hayatıma da hastalama da son vermeye kararlıyım. Bu kararımı hoş görmenizi ve herhangi bir durumda beni vazgeçirmeye çalışmamanızı dilerim. Kendini açlıkta öldürme yolunu seçen Pompeo Nios nasılsa birden iyileşivermiş. Ölmek için bulduğu yol sağlık getirmiş ona. Hekimler ve dostları bu mutlu olayı kutlayıp onun rahatlamasına sevinirlerken aldanıyorlarmış meğer. Çünkü iyileşen hastayı kararından vazgeçirememişler ne yaptılarsa da. Diyormuş ki Pompanius o türlü bu türlü nasıl olsa bir gün bu adımı atmak zorunda kalacağım. Bu kadar ileri gitmişken ne diye bırakıp bir daha yeni baştan zora sokayım kendimi. Adam ölüme öyle alıştırmış ki kendini korkmak şöyle dursun can atarı olmuş ona. Geliştiği savaşın doğruluğuna inandığı için onu bir an önce bitirme çabasına düşmüş. Ölümü böylesine tadarak, içine sindirerek beklemek ölümden korkmaktan çok ötede bir şey. Filozof Kleantes'in serüveni de pek benzer buna. Diş etleri şişmiş, çürümüş ve hekimler çok sıkı bir terhiz vermişler ona. İki gün ağzına bir şey koymayınca öyle iyileşmiş ki hekimler artık eskisi gibi yiyip içebileceğini söylemişler. Ama o terhizin verdiği baygınlığa benzer durumun tadına vararak geri dönmemeye karar vermiş ve bir hayli yaklaştığı yere adımını atmış. Romanı delikanlı Tennyson Marcellinus çektiği bir hastalığın acılarına katlanamaz olmuş. Hekimleri hemen değilse de mutlaka iyileşeceğini söylemişler ama delikanlı hayatına son vermek istemiş ve dostlarını çağırıp ne düşündüklerini sormuş. Kimi diyor Seneca, kendi korkaklıklarına uygun öütler vermiş. Kimi dalg kavukça delikanlının hoşuna gideceğini sandıklarını söylemişler ama bir Stoalı şöyle demiş onlara: "Uğraşma Marcellinus." Önemli şeyler üstüne kafa yorarmış gibi böyle bir şey değildir yaşamak uşaklarda hayvanlarda yaşıyor ama dürüstçe akıllıca ve sağlam yürekle ölmek büyük bir şeydir. Düşün nedir kaç zamandır yaptığın hep aynı şey yemek içmek uyumak içmek uyumak ve yemek. Hep bu çember içinde de dönüp durmaktayız gerçekten. Yalnız başa gelen dertler dayanılmaz acılar değil yaşamaya doymak da ölümü istedir insana. Varselinus kendisine öğüt verecek olanı değil yardım edecek olanı arıyordu. Hizmetçiler bu işe karışmaktan korkuyorlardı ama o filozof anlattı ki onlara yalnız efendilerinin kendi isteğiyle ölüp ölmediği bilinmediği zaman hizmetçilerden kuşkulanır herkes. Onun dışında efendisinin ölmesine engel olmak onu öldürmek kadar kötüdür çünkü. Ölmek isteğini kurtarmak öldürmekle birdir Horatius. Sonra Marcelino olsa da şunu anlatır ki, nasıl yemek bitince soframızdan arda kalanı seyircilere dağıtırsak, hayat bitince de işlerimizi yönetenlere bir şeyler dağıtmak yerinde olur. Marcelinus açık ve cömert yürekli bir insanmış. Hizmetçilerine paralar dağıtmış, ya ahuducu sözler etmiş hepsine. Sonra da bıçaklara, kanlara başvurmamış. Bu dünyadan kaçmak değil, kalkıp gitmek istemiş sadece. Ölüme sırt çevirmemiş, göğüs vermiş. Sen mi güçlüsün ben mi diyerek yemeği içmeyi kesmiş. Üç gün sonra üstüne ılık sular döktürerek yavaş yavaş kendinden geçmiş. Geçerken de bir çeşit keyif duyduğunu söylemiş. Gerçekten de etkinlikten yürekleri durur gibi olanlar hiçbir acı çekmediklerini, tersine bir uykuya dalma, rahatlama duygusu içinde olduklarını söylerler. Yaşama Bağlılık bütün insanlar cildiz varlıklarına öylesine bağlıdırlar ki sağ kalmak için razı olmayacakları hiçbir kötü durum yoktur. Bakın, Makenas ne diyor: Tek kolu da kalsam, kötürüm damlalı da olsam, sürgülse de bütün dişlerim, ne mutlu bana yaşıyorsam. Timur Lenk cüzdanlılara karşı uyguladığı görünmedik zalimliğini insanserlik diye yuturuyordu. Her rastladığı cüzdanlıyı öldürtürken onları böylesine acılı bir yaşamdan kurtarmış olacağını söylüyordu. Oysa onlar ölmektense üç kat daha cüzdanlı olmaya razıydılar. Filozof Antikenes ağır hasta yatarken bağırıyormuş, kim kurtaracak beni bu acılardan diye. Onu görmeye gelmiş olan Diyojen, işte bu seni hemen kurtarır istersen diyerek bir hançer uzatınca ona, yaşamaktan değil acılarımdan kim kurtaracak demiş Antikenes. Herkesin değeri kendine göre. Kendim nasılsam başkasını ona göre değerlendirmek hatasına düşmem çokları gibi. Buna aykırı düşen şeylere kolayca inanırım. Kendimi bağlı hissettiğim bir biçimem, başkalarını zorlamam herkes gibi. Bambaşka bin türlü yaşama biçim olabileceğine inanır, akıl erdirebilirim. Çoklarının tersine de aramızdaki ayrılığı benzerlikten daha kolay kabul ederim. Başkasının benim hallerimden ve ilkelerimden dilediği kadar uzak kalmasını hoş görürüm. Herkesi düpedüz ve bağımsız olarak kendi kişiliğiyle görür, kendi örneği içinde değerlendiririm. Kendim, perhiz yanlısı olmadığım halde, kimi rahiplerin perhizciliğini içtenlikle beğenmekten, davranışlarını uygun bulmaktan geri kalmam. Hayal gücümle kendimi onların yerine koyabilirim pekala. Hatta benden ne kadar ayrı hisseler o ölçüde daha da çok sever ve sayarım onları. Birbirimizin kendi içinde değerlendirilmesini, kimsenin herkes gibi olmaya zorlanmamasını candan dilerim. Kendi güçsüzlüğün başkalarının gücü kuvveti üstüne beslemem gereken düşünceleri hiç değiştirmez. Kimileri yalnız taklit edebilir sandıklarını överler. Horatius Yerin çamurunda sürünürken de ta göklerde kahraman ruhların yüceliğini görmekten geri kalmam. Yaptıklarımın değilse bile düşüncelerimin düzgün olması, hiç olmazsa bu önemli yanımın bozulmadan işlemesi bana çoktur bile. Bacaklarım tutmazken irademin sağlam kalması az şey değildir. Yaşadığımız çağ bizim iklimde hiç değilse öylesine bozulmuş ki, Erdem'in yaşanması şöyle dursun, tasarlanması bile bir hayli zor. Yalnız okul sözlüğünde kalmışa benziyor Erdem. Erdem sadece bir söz onlar için ve kutsal orman sadece odun. Horatius Erdem ki saymaları gerekir, anlamasalar bile. Tusalanes. Zorluğun değeri. Filozoflarınene kılıları derler ki, akla uygun hiçbir şey yoktur ki tam tersi de akla uygun olmasın. Yakınlarında geviredeyim, bu güzel sözü eskilerden biri, Seneca, yaşamaya küçümseme yolunda kullanmış. Ona göre, yalnız yitirmeye hazırlandığımız bir nimet bize zevk verebilir. Yitirme acısıyla, yitirme korkusu bir kapıya çıkar rekan. Demek ister ki bununla yaşamayı yitirme korkusunda olursak yaşamanın tadını çıkaramayız. Ama bunun tersi de söylenebilir. Yaşamaya bu kadar sıkı sarılıp, böylesine bir sevgiyle bağlanmamış, onun temelli olmadığını gördüğümüz, elimizden çıkmasından korktuğumuz içindir. Gerçek ortada çünkü. Ateş nasıl soğuktan hız alıyorsa bizim istemimizde de kendi karşıtıyla bilenip keskinleşiyor. iyi Tunç'tan kaleye Komasalardı. Jüpiter'den hiç gebe kalmazdı da ne. Ovidius, bolluğun verdiği doygunluktur zevkimizi en fazla körleten, zevkimizi en fazla bileyen, coşturan şeyse, özlediğimizi az ve zor bulmaktır. Her şeyin zevki bizi itmesi gereken tehlikeyle artar. Seneca. Galla, hayır de, aşk azapla beslenir yalnız. Martialis Aşkın gevşememesi için Lucirgos Lakedemonya'da evlenenlerin gizli yatıp kalkmalarını buyurmuş. Evlilerin yatakta görülmeleri bir başkasıyla yatmaları kadar ayıp sayılıyormuş. Buluşmaların zorluğu, yakalanma tehlikesi, sonradan duyulacak ut utanç. Ya o baygınlık, o sessizlik, ya o derinden gelen gizli ahlar, Horatius. Bütün bunlardır salçayı kıvamına getiren, sevişmenin nice hoşlukları, aşkın Etkilerinden çekinerek, utanarak söz etmekten doğmaktadır. Şehvetin kendisi bile acı duyarak kızışmak ister. İncittiği tırmaladığı zaman daha tatlı olur. Fahişe Flora, Pompeius'la yatıp da üzerinde dişlerimin izini bırakmadığım olmadı dermiş. Arzuyla sarıldıklarının, sarıldıklarının canı yanar. Dişleri ısırır çok gez nazik dudakları, gizli dürtüler incitmeye, incitmeye iter onları. Her tuttuklarını, azgınlıkları artar böylece. Lucretius, her işte görülen budur. Zorluk değer kazandırıyor her şeye. Düşünmede kendiden, kendindenlik. Hemen bütün görüşlerimiz, üstün sayılan kişilerden gelme başkalarından alınmadır. Hiç de kötü değil öyle olması. Öyle canız bir çağda yaşıyoruz ki görüşlerimizi kendimiz seçsek en kötülerini seçerdik. Sokrates'in bize dostlarınca aktarılan konuşmalarını herkes beğendiği için biz de beğeniyoruz. Kendi bildiklerimize dayanarak değil. Öylesi konuşmalar geçerli değil bugün. Aramızdan Sokrates'e benzer biri çıksa pek azımız değer verirdi ona. Biz güzellikleri yalnız sivri, şişkin, süslü püslü olarak seviyoruz. Saf ve sade olanlar kolayca kaçıyor bizim kaba gözlerimizden. Öylerinin ince ve saklı bir yanları var insanın pussuz yıkanmış arınmış bir bakışı olmalı ki o gizli ışıltıyı görebilsin. Biz saflığı budalalıkla eş anlamlı kullanıp kınamıyor muyuz? Sokrat doğal ve herkesinkine benzer yoldan yürütüyor düşüncesini bir köylü bir kadın onun gibi şeyler söyler söyleyeceğini. Sözünü ettiği insanlar yalnız arabacılar, doğramacılar, terlikçiler, dür dürgerlerdir. Açıklamaları, benzetileri hep insanların en bayağı, en ortamalı eylemlerinden alınmadır. Herkes anlar. Böyle kaba bir biçiminin altında onun yüce düşüncelerinin soyluluğunu, zenginliğini göremezdik biz. Biz ki bilgiçlerin önem vermediği her şeyi adi, aşağılık sayarız ve zenginliği yalnız gösterişlerde, süslerde, püslerde görürüz. Bizim dünyamız gösteriş üzerine kurulmuş, insanlar üfürükle şişiriyorlar yalnız, balonla, balonlar gibi hoplatılıp durabiliyorlar yukarıda. Sokrat boş hayaller peşinde koşmuyor. Amacı bize yaşamayı gerçekten ve sıkı sıkıya bağlı ve yararlı bilgiler öğütler vermek. İşini düzenlemek, ödevini gözetmek ve doğaya uymak. Lüsyanus. Sokrat hep kendisi olarak kaldı ve en son güçlülük kertesine sıçramalarla değil kendiliğinden yükseldi. Daha doğrusu hiçbir yere yükselmedi de bütün tersliklere, bütün zorlukları kaynaklarına, doğal çıkış noktalarına indirdi. Çünkü örneğin Katoda orta halli insanları çok aşan gergin bir tutum görüyoruz. Yaşadığı yiğitlik serüvenlerinde ve ölümünde onu hep dünyaya pek yukarılardan bakar görürüz. Oysa Sokrat'ın ayağı hiç yerden kesilmiyor. En yararlı düşüncesini gevşek ve özentisiz adımlarla yürütüyor ölümünde ve insan yaşamında. Başa gelebilecek en belalı durumlarda da öyle davranıyor. Uydurma nedenler Doğru olsun yanlış olsun orası önemli değil İtalya'da bir atalar sözüymüş gibi derler ki topal bir kadına yatmamış olan kişi Venüs'ü en olgun tadıyla bilmez. Kaderin cilvesi ya da herhangi özel bir rastlantı bu sözü halkın diline yerleştirmiş aynı şey kadınlar içinde söylenir erkekler içinde. Çünkü Amazonların kraliçesi kendisiyle sevişmek isteyen İskitli'ye ne demiş? Bu işi topal daha iyi yapar demiş. O kadınlar cumhuriyetinde erkeklerin egemenliğinden kurtulmak için kadınlar onların kendilerine üstünlük sağlayan kol, bacak gibi uzuvlarından birini sakat ederlermiş ve onları yalnız bizim şimdi kadınları kullandığımız iş için kullanırlarmış. Topanların bozuk devinimleri bu işe bir yeni tat katıyor ya da bu türlüsünü deneyenler bir hoşluk buluyorlar belki der geçerdim Ama yeni öğrendiğime göre Yunan filozofisi de bunun doğru olduğu kanısına varmış. Bu filozofi der ki topalların bacak ve baldırları aksaklıkları nedeniyle kendilerine gelen besini alamadıklarından onlardan yukarıda bulunan cinsel bölge daha dolgun, daha besli, daha güçlü olur. Bir başka görüşe göre de topallık jimnastiğe engel olduğundan bu sakatlığa uğramış olanlar güçlerini daha az harcamış olur ve Venüs'ün oyunlarına daha dolgunca katılırlarmış. Yunanlılar Dokumacı kadınların ötekilerden daha sıcakkanlı olmalarını da aynı nedene bağlıyorlar. Zanaatleri gereği hep evde oturduklarından bedenleri fazla deprenmiyormuş. Böyle düşünülürse daha neler neler gelebilir insanın aklına. Topal dokumacı kadınlar için ben de diyebilirim ki işleri gereği oturdukları yerde ileri giri depreşmeleri arzularını kabartıp kışkırtıyor onları, araba salıntılarının kibar bayanları gıcıklayabileceği gibi. Bu örnekler başta söylediğimi doğrulamıyor mu? İnsan haklı çok kez olmayacak şeylere nedenler uyduruyor. Efendiler ve uşaklar Platon'un bir öğüde hiç hoşuma gitmez. Kadın olsun erkek olsun hizmetçilerimizle şakalaşmadan, senli benli olmadan hep bir efendi ağzıyla konuşmamalıymışız. Benim aklım buna ermedikten başka servet üstünlüğüne, öylesine önem vermek hiç de insanca ve haklı bir davranış değil. Uşaklarla efendiler arasındaki ayrılığın daha az göze battığı yerde daha adaletli bir düzen vardır bence. Peşin ve kesin yargılara karşı ben ağır anlayışlı biraz da elle sulur olağan şeylerden yanayımdır. Onun için de eskilerin şu dedikleri bana dokunmaz. İnsanlar anlamadıklarına daha çok inanırlar. İnsan kafası öyledir ki kendisine karanlık gelene daha kolay inanır. Takitus Biliyorum kızıyorlar bana. Şüphe etmemi yasaklıyor, şüphe edersem ağır küfürler savuruyorlar. İnanmanın yeni bir yolu da bu ama Tanrı'ya şükür benim inancım yumrukla değiştirilecek cinsten değildir. Görüşlerini yanlış olmakla suçlayanlara çatsınlar. Ben görüşlerini sadece anlaşılması zor ve yüretli olmakla suçluyorum. Karşı görüşü ise onlar kadar azgınlığa varmadan ben de tutmuyorum. Olabilir desinler ama olur demesinler. Çiçero, düşüncelerine kafa tutarak, buhduklar vererek ortaya koyanlar akıldan yana güçsüz olduklarını belli ediyorlar. Bilmediğini söyleyebilme, dünyadaki birçok kötülükler, daha cüretle söyleyelim dünyanın bütün kötülükleri bizi bilgisizliğimizi açığa vurmaktan kaçınmaya, reddedemediğimiz şeyi kabul etmeye alıştırmalarından geliyor her şeyden bilgitçe ve kesinlikle söz ediyoruz. Roma'dan bir adet varmış. Bir tanının gözleriyle gör, gördüğünü söylediği ve bir yargıcın en kesin bilgiyle ortaya koyduğu şeyden bile bana öyle geliyor ki diye söz edilirmiş. Olabilecek şeyleri bana hiç şaşmazmış gibi yutturmaya kalktıkları zaman o şeylere karşı nefret uyandırıyorlar bende. Önerilerimizin küstahlığını yumuşatan şu sözleri severim ben. Olabilir ki kim yerde, kimisi derler ki, sanırım, benzeri sözleri. Çocuklara eğitecek olsam, kestirip atarca değil, şöyle sorarca karşılık vermeye alıştırırdım onları. Ne demek bu? Bundan anlamam. Olabilir. Doğru mu? On yaşında bilginler gibi konuşacaklarına, altmış yaşında öğrenci gibi kalsınlar. Dilgesizlikten kurtulmak isteyenin onu açığa vurması gerekir. İris, aydınlık şaşkınlığının kızıdır. Şaşma, e, bütün filozofinin temelidir. Soruşturma geliştirmesi, bilgisizlik son aşamasıdır. Bilgisizliğin öylesi vardır ki, yücelik ve cömertlikten yana bilimden aşağı kalmaz, o bilgisizliği kavramak için de bilimi kavramak için gerektiği kadar bilim ister. Büyüklük ve insancalık. Şanı şerefe ermenin en kestirme yolu, şan şeref için yaptığımız kendi vicdanımızın buyruğuyla yapmaktır. Büyük İskender'in değeri bence o parlak yaşayışı içinde Sokrates'in düşkün ve sönük bir yaşayışı içindeki değeri yanında bir hayli cılız kalıyor. Düşüncem Sokrat'ı İskender'in yerine koyabiliyor rahatlıkla ama İskender'i onun yerinde düşünemiyorum. İskender'e ne yapmasını bildiğini sorsalar dünyaya boyun eğdirmesini bilirim der. Sokrat ise insan yaşantısını doğal niteliğine uygun olarak yönetmesini bildiğini söyler. Bu bilim daha ağır basan daha saygın bir bilimdir. Ruhun değeri yükseklere çıkmasında değil, düzenli olmasındadır. Ruhun büyüklüğü büyük yerlerde değil, gösterişsiz yerlerde çıkar ortaya. Onun için bizi içimize inerek yargılayanlar, ünlü eylemlerimize pek önem vermezler. Bunların aslında çamurlu ve batak yedikten fışkırmış pırıltılı su serpintileri olduğunu görürler. Bizi parlak görüş, görünüşümüze göre yargılayanlar ise, içimizin de aynı parlaklıkta olduğunu sanırlar, onları şaşırtan ve görüşlerini aşan, o başarı güçlerini halkın ve kendilerinin güçleriyle bir arada düşünemezler. Bir işçinin helaya gitmesini, karısıyla yatmasını düşünmek olağan gelir de bize, gösterişli ve bilginliğiyle saygınlık kazanmış bir koca başbakanı o durumlarda düşünmeyi yadırgarız. O yüksek tahtlarda oturanlar yaşayacak kadar alçalamazlar gibi gelir bize. Kendi zenginliğimiz. Biz, Kendimiz sandığımızdan daha zenginizdir ama bizi her şeyi başkalarından almaya, dilenmeye alıştırıyorlar. Kendimizden çok başkalarından yararlanabilecek şekilde yetiştiriyorlar bizi. İnsan hiçbir şeyde gerek duyduğu kadarıyla yetinmiyor. Ne şehvette, ne servette, ne devlete kollarını kucaklayamayacağı kadar açmaktan alabiliyor kendini. Açgözlülü, ılımlı olamıyor bir türlü. Bilme merakı da aşırı gidiyor bence insanın. Başaramayacağı kadar gereğinden fazla iş alıyor üstüne. Bilginin yararını konusu kadar genişleterek. Her şeyde olduğu gibi okuma çabasında da ölçüyü aşıyoruz. Seneca. Takitus oğlunun aşarı bile oburluğunu dizginleyen Agrikola'nın anasını ölmekte haklı. Öyle bir nimet ki bu sağlam gözlerle bakılırsa insanların bütün nimetlerinde olduğu gibi onda da doğal olarak bir hayli gereksizlik güçsüzlük bulunduğu ve pahalıya da mal olduğu görülür bilim edinmek et ya da balık satın almaktan çok daha netametli bir şeydir çünkü satın aldığınız nesneyi bir kaba kor eve getirirsiniz ne mal olduğunu yakından da görebilir ne kadarını ne zaman yiyeceğinizi düşünürsünüz ama bilimler öyle mi ya ruhumuzdan başka bir kaba koyamıyoruz onları satın alır almaz yutuyoruz çarşıdan zehirlenmiş ya da değişmiş olarak çıkıyoruz öyle bilimler var ki kapımızı besleyecek yerde engel ve yük oluyorlar bize öyleleri de var ki iyileştirecek Yerde öldürüyorlar bizi. Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör. Türk ordularındaki disiplin, askerlerin düşmandan çok, komutanlarından korkmalarını isteyen o eski ahlak ne oldu? Şu güzelim örneğin benzeri nerede? Bir elma ağacı Roma ordusunun kamp kurduğu bir yerin ortasında kalmış da, ertesi gün ordu çekilip giderken olgun nefis elmaların, bir teki eksilmeden sahibine bırakmış. İsterdim ki gençlerimiz vakitlerini pek yararlı olmayan gezintiler ve pek onurlu olmayan uğraşlarla geçirecek yerde, biraz gidip yaman bir Rodoslu kaptanın bir deniz savaşını nasıl yönettiğini, biraz da Türk ordularındaki disiplini görsünler. Çünkü bizimkinden çok ayrı ve çok üstün onlardaki disiplin. Bizim askerimiz seferde eskisinden daha uygunsuz, sorumsuz Türk askerleri ise, Tersine daha ölçülü, daha çekingen davranıyorlar. Çünkü onlarda barış zamanı fakir rahatsız etmek, balını çalmak, birkaç kötek cezası ile geçiştirildiği halde savaşta en ağır cezaları görüyor. Parasını vermeden bir tek yumurta almanın cezası tam elli sopa. Onun dışında karın doyurmayan, az ya da çok değerli herhangi bir şeyi çalanlar hemen kazağa geçiriliyor ya da başları kesili veriyor. Fatihlerin en zalimi olan Selim üstüne yazılanları okurken şaştım. Mısır'ı aldığında Şam şehrini bolluk ve güzellikle saran eşsiz bahçelere askerlerinden hiçbirinin eli değmemiş. Hem de kapalı değil, açık oldukları halde. Ölüme hazırlanma Çoğu zaman ölüme hazırlanma ölümün kendisinden daha fazla azap vermiştir insana. İskilerden biri hem de akıllarından biri söyler bunu. Duymak düşünmekten daha az üzer bizi. Queen Tialanus. Ölümü yanı başımızda duymak, kimi zaman birden kaçınılmaz bir şeyden kaçınmama kararını verdirir bize. Eski zamanda gladyatörler görülmüştür ki korka korka çarpıştıktan sonra ölümü yiğitçe karşılamış, gırtatlarını düşmanın kılıcına uzatıp ölümü kendileri istemişlerdir. Uzağımızdaki ölümü düşünmek daha sürekli dolayısıyla daha zor katlanma çabası ister. Ölmesini bilmiyorsanız hiç tasalanmayın. Doğa hemen gereğince ve yeterince öğretir size. Bu işinize o görecek. Bu işinizi o gerebileceği gibi görür, siz yormayın kendinizi. Boşuna bilmek istiyorsunuz ölümlüler, ölüm saatinizin ne zaman ne yoldan geleceğini. Propertius Kaçınılmaz bir belaya birden katlanmak uzun süre korku azapları çekmekten yeğdir. Galus Yaşamayı ölüm kaygısıyla, ölümü de yaşama kaygısıyla bulandırıyoruz. Biri dertlendiriyor, öteki korkutuyor bizi. Ölümün kendisine karşı hazırlanıyor değiliz aslında çarçabuk olup biten bir şey bu çeyrek saatlik uzantısı zararsız bir azap için ayrıca uzun boylu kafa yormalara değmez doğrusunu isterseniz ölüm hazırlıklarına karşı hazırlanıyoruz filozofi bile ölümü hep göz önünde tutmamızı vaktinden önce görüp üstünde düşünmemizi buyuruyor. Sonra da bu öngörüp düşünmelerin bizi üzmemesi için alacağımız tedbirleri, uyacağımız kuralları öğretiyor. Hekimler de öyle yapmıyorlar mı? Bizi hastalıklar içine atıyorlar ki üstümüzde ilaçlarını ve sanatlarını kullansınlar. Yaşamasını bilmemişsek bize ölmesini öğretmek yersizdir. Dayanıklı olarak iç rahatlığıyla yaşamasını bilmişsek aynı biçimde ölmesini biliriz. Bırakalım onlar diledikleri kadar övünsünler. Filozofların bütün hayatı ölüm üstüne düşünmedir. Çiçero bana sorarsanız, ölüm yaşamın ucudur ama amacı değil, sonu bitimidir ama konusu değil. Yaşamın gözlerini dikeceği yerde kendi kendisi olmalıdır. Ona gerekli olan çaba kendini düzenlemek, yönetmek, kendi kendisine katlanmaktır. Yaşama biliminin bu genel ve başlıca bölümünün içerdiği daha birçok işler arasında ölmesini bil, bilme de vardır ve bu iş korkunun ona verdiği ağırlık olmasa en hafiflerindendir. Yararlılık ve yalın gerçeklik bakımından basit insanların bize verdiği dersler, bilimin tam tersi yönde verdiği dersleri hiç de aratmazlar. İnsanların zevkleri ve güçleri değişiktir. Onları kendilerine göre değişik yollardan yönetmek gerekir. Fırtına nereye atsa beni, orada bir yer vardır yaşanacak. Horatius Çevremdeki köylülerden hiçbirinin son saatlerini nasıl bir tutum, nasıl bir yürekle geçireceği üstüne düşündüğünü görmedim. Doğa ona ölümü yalnız öleceği zaman düşünmesini öğretmişti. Ölümü Aristoteles'ten daha güzel bir davranışla karşılar. Çünkü Aristoteles hem ölümün hem de uzun bir hazırlanmanın çifte baskısı altındadır. Oysa Sezar'a göre de en az düşünülmüş olan ölüm en mutlu ve en ağırlıksız ölümdür. Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir. Seneca. Ölüm düşüncesinin acılığı bizim onu kurcalamamamızdan geliyor. Doğanın gerektirdiklerini ondan önce düşünüp yönetmeye kalkmak yüzünden hep başımızı derde sokarız böyle. Yalnız bilginlerdir sapasağlamken yani ağız tadıyla yemek yiyemeyen ve ölüm düşüncesiyle kasılıp kaşlarını çatanlar. Basit insan yalnız iş başına geldiği zaman çare ve avuntu arar ve ne kadar duygulanıyorsa o kadar da düşünür. Hep demez miyiz ki kaba halkın başına gelenlere sabırla katlanması, gelebilecek korkunç belalarıysa hiç aklından geçirmemesi kafasızlığından, sersemliğinden gelir. Ruhları kalın ve katı olduğu için etkilenmesi, sarsılması daha zordur. Eh öyleyse biz de artık sersemlik okulunda yetiştirelim kendimizi. Bilimlerin bize vaat ettikleri son mutluluk budur ve sersemlik ne rahatlıkla götürüyor öğrencilerini. Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez. Çirkinlik üstüne en büyük değerlerin kusursuz bir örneği olan Sokrat'ın o dedikleri çirkinlikte ruhunun güzelliğine aykırı bir yüze ve bedene düşmüş olmasına pek içerlerim. O Sokrat ki güzelliğin aşığı delisidir. Doğa haksızlık etmiş ona, akla ne yakın gelen, ruhla bedenin birbirine uygun ve bağlantılı olmasıdır. Ruhların yerleştikleri beden yapısının niteliği pek önemlidir. Çünkü birçok beden özellikleri vardır ki ruhu keskinleştirir, birçokları da vardır ki körletir. Cicero. Cicero'nun körletici beden özellikleriyle demek istediği bozuk ve biçimsiz bir yaratılış çirkinliğidir. Ama biz ilk bakışta ve genellikle yüzde gördüğümüz bizi sudan nedenlerle yadırgatan bir alımsızlığa da çirkinlik diyoruz. Düzgün, kusursuz organlar üstündeki tende bir lekede, bir yüz çatıklığında bilinmez nedenlerle hoşa gitmeyen bir alımsızlığa. Dostumla bu hatta çok güzel bir ruhun büründüğü çirkinlik bu türdendi. Yüzeydeki bu çirkinlik pek çarpıcı olmakla birlikte ruh hallerine daha az zarar verir. İnsanların görünüşündeki yeri de pek kesin değildir. Biçimsizlik, çarpıklık dediğimiz öteki çirkinlik insanın içini etkileyebilir. Her iyi cilalanmış deri pabuç değil ama her iyi yapılmış pabuç içindeki ayağın biçimini belli eder. Cinsel Eylem Üstüne Dinsel eylem insanlara ne kötülük etti ki kimse utanmadan söz edemiyor ondan. Ciddi ve edepli konuşmalarda yer verilmiyor ona. Hiç sıkılmadan öldürmek, çalmak, aldatmak diye diyebiliyoruz da ona geldi mi? Kızı veriyoruz sesimizi. Neden acaba? Yoksa onun sözünü ağzımızda ne kadar az harcarsak düşüncesi kafamızda o kadar büyütmeye hak mı kazanıyoruz? Çünkü bilirsiniz en az kullanılan, en az yazılan, en saklı tutulan sözler en iyi bellenen. En çok insanca bilinen sözlerdir. Her yaşta, her baştaki insan onu ekmeyi bildiği kadar bilir. Dile, sese, harfe gereği olmadan herkesin içine yazılır. Suskunun dokunulmazlığı içine kapamışız cinsel eylemi. Çıkarmak bir suçtur oradan onu. Suçlamak ve yargılamak için bile olsa. Ancak dolan başlı sözler ve resimlerle kırbaçlamaya kalka kalkabiliriz onu. Böylesine tiksindirici olmak bir suçlu için ne büyük onur. Adalet dokunmayı, bakmayı suç sayıyor bu suçluya. Cezasının ağırlığı özgürlük dokunulmazlık kazandırıyor suçluya. Kitaplar için de öyle olmuyor mu? Ne kadar yasaklanırsa, o kadar daha çok satılıyor, o kadar daha çok okunuyorlar. İnsana güven göstermenin yararı. Adamın biri evimi ve beni bir pusuya düşürmeye kurmuş. Kurnazla kapıma önce kurnazlığı kapıma önce yalnız gelip İçeriye girmekte biraz telaş göstermek oldu. Kendisini ardından tanıdım, komşum ve az sonra da benden yana olduğu için ona güvensizlik gösteremezdim. Herkes gibi ona da kapımı açtırdım, bir de baktım adam korkular içinde atı soluk soluğa bitik bir halde. Şu masalı anlattı bana. Bizden yarım fersa ödede benim de tanıdığım kavgalı olduklarını bildiğim bir düşmanıyla karşılaşmış. Düşman dolu dizgin ardına düşmüş gafil avlandığı ve yanında az adam olduğu için can havliyle benim kapıya atmış kendini, adamlarını çok merak ediyormuş ya ölmüş ya da yakalamışlarmış. Ben saflıkla onu avutmak, güvendirerek ve ferahlatmak için elimden geleni yaptım. Az sonra askerlerinden dördü beşi aynı surat ve aynı telaşla iş girmek istediler. Ardından başkaları, daha başkaları sökenildi. Yirmi beş otuz kadar oldular. Hepsi debelen tırnağı silahlı ve hepsi düşmanlarından kaçma numarası yapmakta idiler. Bu kadarı bende kuşku uyandırmaya başladı. Ne zamanlarda yaşadığımızı benim evrim... Ne kadar göz dikildiğini biliyordum ve tanıdıklarım arasında böyle baskınlara uğramış olanlar vardı. Ne var ki başladığım nezaketi sonuna götürmemekte bir kazancım olmayacağı ve caymakla bütün ipleri koparmış olacağımı düşünerek her zamanki gibi işi oluruna en doğal ve en basit yoluna bırakıp hepsine kapımı açtırdım. Doğrusu ben aslında yaratılıştan güvensizliğe ve kuşkulara düşmeyen bir insanımdır.'' Bana kötülük edenleri dinlemeye hoş görmeye çalışırım. Ejderhalara ve mucizelere nasıl inanmıyorsam, çok büyük tanıklar olmadıkça insanlarda doğa dışı korkunç canavarlıklar olacağına inanmam. Ayrıca ben kadere ve seve seve boyun eğebilir, kendimi onun kollarına bırakabilirim. Böyle oluşumdan da bugüne dek zarardan çok yarar gördüm. Kader hep benden daha akıllı davranıp benim çıkarımı benden daha iyi sağladı. Yaşamımda başarılmış, zor ya da Belki akıllıca denilebilecek birkaç eylem vardır. Bilin ki bunlardan benim payım üçte bir, kaderin payı ise en az üçte ikidir. Bence başarısızlıklarımız kadere yeterince güvenmemekten ve elimizde olmayan bir gücü kendi davranışımıza bağlamaktan geliyor. Dilediklerimize varamayışımız çok kez bundan ötürüdür. Kader insan aklına onun zararına olmak üzere verdiğimiz hakları kıskanıyor ve biz ne kadar arttırırsak o da o kadar azaltıyor bu hakları. Uzatmayız, uzatmayalım. O adamlar at üstünde o da o kadar azaltıyor bu hakları. Uzatmayız, uzatmayalım. O adamlar at üstünde o da o kadar azaltıyor bu hakları. Uzat, altıncı kasetin B yüzü, denemeler, sayfa 356. Uzatmayalım, o adamlar at üstünde evimin avlusunda beklediler. Şekleri benimle içeri girmiş adamlarından haber alır almaz gideceğini söyleyerek adının ahıra götürülmesini istemişti. Giriştiği işi artık avucuna almış durumdaydı, geri kalanı eyleme geçivermesiydi yalnız. Sonradan çok kez anlatmışlar bana. Çünkü bu yaptığımı anlatmaktan sakınmıyordu hiç. Yüzüm, davranışım, açık yürekliliğim kalleşliğe söküp atmış içinden. Adamları vereceği işaret için hep gözlerine bakıp dururken o birden atına bindi ve onlar bu kazançlı durumunu nasıl tam sonunda bırakmasına şaşa dursunlar, çekti gitti. Kendini öldürme. Hegesiyaz demiş ki, yaşamanın yolu gibi ölmenin yolunu da kendimiz seçmeliyiz. Diyojen, filozof spisik pozda rastlamış. Tutulduğu iyileşmez fil hastalığından ötürü kendini seddiğiyle gezdiren spisik poz, selam sana Diyojen demiş. Sana selam yok diye karşılık vermiş Diyojen, sen ki bu halinle yaşamaya katlanıyorsun hala. Bir zaman sonra filozof öylesine zor yaşamaktan sıkılarak kendini öldürmüş. Bunun tersi düşüncelerde yok değil birçoklarına göre de bu dünya kışlasını bizi oraya koyanın buyruğu olmadan bırakıp gidemeyiz. Tanrı bizi yalnız kendimiz için değil, ona ve başka insanlara hizmet etmek için yollamış. Onun izniyle gidebiliriz ancak kendi iznimizle değil. Doğuşumuz bizden çok ülkemiz içindir, yasalar kendi çıkarları için hesap sorarlar bizden, bizi öldürme hakkı onlarındır, görevimizden kaçtığımız için hem bu dünyada hem ötekinde cezalanırız. Bizi bağlayan zinciri taşımak, onu kırmaktan daha fazla yürek ister ve yurduğu için bütün cefalara katlanan Regulus, kendini öldüren Kato'dan daha üstün bir yılmazlık sınavı vermiştir. Gözü kararma ve sabırsızlanmadır bizi ölüme koşturan Dinç Erdem hiçbir belaya sırtını çevirmez, dertleri ve acıyı arar, yiyeceğini arar gibi. Zalimlerin korkutmaları, işkenceler, cellatlar diriltir, dinçlendirir onu. Karanlık ormanında algidonun dalları baltayla budanan meşe gibi bu belalar, bu cefalar, bu zincirler yiğitine yiğitlik katar onun. Horatius Bir başkası da şöyle der, Erdem yaşamaktan korkmakta değil baba, belalara karşı koyup direnmekte. Yolundan dönmemektedir. Seneca Bir başkası da şöyle. Konaydır ölümü benimsemek başımız dertteyken, daha yiğittir başına gelene katlanan. Martialis Yiğitlere değil, korkaklara yaraşır, feleğin sillesinden kaçmak için bir çukura ağır mezar taşları altına büzülmek Fırtına ne kadar sert olursa olsun, yiğit olan şaşmaz yolundan yordamından. Dünya parçalanıp yerle bir olsa, yiğitçe katlanır yıkılmasına. Horatius Başka dertlerden kaçmaktır en çok bizi ölmeye iten. O kadar ki ölümden kaçmak kimi zaman ölüme koşturur bizi. Delilik değil midir sorarım ölüm korkusundan ölmek. Martialis Uçurum korkusuyla kendi kendilerini uçuruma atar kimi insanlar. Ölüm korkusuyla insanlar, bıkarlar yaşamaktan, ışıktan, atılırlar ölüme, ölümden korkmanın dertlerin kaynağı olduğunu unutarak. Lucretius Platon yasalarında en yakınına, en iyi dostunu, yani kendisini öldürenin onursuzca gömülmesini ister. Eğer bu işi, kamu yargısıyla kaderin başına getirdiği önlenmez, çekinmez bir dert, katlanılmaz bir utanç yüzünden değil de, korkaklığından, ürkek bir ruhun güçsüzlüğünden ötürü yapmışsa... Yaşamımızı hoş görmek de gülünç bir düşüncedir aslında, çünkü yaşam bizim varımız, yoğumuz, her şeyimizdir. Daha soylu, daha zengin bir varlığı olan şeyler, bizimkini kötüleyebilir... Ama bizim kendimizi hor görüp hiç saymamız doğaya aykırıdır. Başka hiçbir yaratıkta görünmeyen özel bir hastalıktır kendinden nefret etmek, yüz çevirmek. Olduğumuzdan başka olmayı dilemek gibi bir saçmalıktır bu. Bu dilek yerine gelse bile bize bir şey kazandırmaz. İnsanken melek oluvermeyi isteyen kendi için bir şey yapmaz. Olduğundan daha iyi olmaz. Çünkü kendisi ortada kalmayınca kim tadacak değerlendirecek bu değişmeyi onun yerine. Kendiliğinden doğu veren halk şiirinin öyle saf ve yalın güzellikleri oluyor ki en olgun şiir ustalığının bu ulaştığı başka da güzellikle kıyaslayabiliriz. Gaskonyanınların Türkilerinde hiç bilimden okur yazarlıktan haberi olmayan kim ulusların Türkilerindeki şiir gibi. Bu iki şiirin arasında kalan orta halli şiiri ise küçümser beğenmez yutmayız. Büyük eylemler ve yaş. Benim bildiğim kadarıyla bütün güzel insan eylemleri ne türden olursa olsun sanırım eski zamanında da bizim zamanımızda da otuz yaş sonrasından daha çok otuz yaş öncesinde başarılmıştır. Aynı insanların yaşamlarında da çok gez öyle. Bunu Anibal ve büyük hasmı Scipio için hiç yanılmadan söyleyemez miyim? Yaşamlarının yarısından çoğunu gençliklerinde kazandıkları ünle yaşadılar. O yaştan sonra başka herkese göre büyük adam oldular ama kendileri bakımından hiç de olmadılar. Ben kendi hesabıma 30 yaşından sonra beden ve kafa gücümün artmaktan çok azaldığından, ilerlemekten çok gerilediğinden eminim. Zamanlarını iyi kullananların bilgileri, görgüleri yaşadıkça artabilir ama canlılık, çeviklik, sağlamlık gibi kendi içimizdeki daha önemli, daha özgün yetenekler yaşla soluyor, gevşiyorlar.'' Yaş ağır basınca bedenimiz üstüne, aşınan çarklar zor döner olunca, kafa sendeler, saçmalar, sayıklar. Lucretius Kimin de beden, kimin de kafa pes eder, ilkin yaşın ağırlığı altında. Beyinleri midelerinden ve bacaklarından daha önce yıprananları çok gördüm. Bu dert ona uğrayanların pek fark etmediği, açıkça belli olmadığı için daha da tehlikelidir. Bundan ötürü yasaların bize fazla iş gördürmesinden çok, işe çok geç başlattık. Başlatmasından yakınmaktayım. Bana öyle geliyor ki yaşamın dayanıksızlığı her gün türlü olağan tehlikeler içinde bulunması göz önünde tutularak başlangıç dönemine işsiz yaşamaya çıraklığa o kadar fazla yer verilmemeli. Saklanan kötülükler, günahlarımızı ortaya dökmek ayıp olsa bile bunun örnek olup herkese uygulanması tehlikesi pek yoktur. Aristo der ki, insanların en çok korktukları rüzgarlar saklı yerlerini açan rüzgarlardır. Alışkanlıklarımızı saklayan o saçma örtüleri sıyırıp atmak gerekir aslında. Geceleri vicdanlarını kerhaneye gönderip davranışları kurallara uyduruyorlar. Hainler, katiller bile nezaket kurallarını benimsiyor, ödevlerini bundan ibaret sayıyorlar. O kadar ki, haksızlığın kibarlıktan yana, kötülüğün edepten yana bir eksiği olmayabiliyor. Ne yazık ki, kötü insan budala da olmayıp, kötülüğünü edep altında saklamasını beceriyor. Kitaplar ve insanlar. Ne yapacağız bu insanlara? Yalnız kitaba girmiş tanıklıklara önem veriyor. İnsanlara kitaba girmedikçe, doğruluğu geçerli yaşı olmadıkça inanmıyorlar. Bu dağılıklarımızı harflere dökünce saygınlaştırmış oluyoruz. Okudum demek birinden duydum demekten daha ağır basıyor. Ama ben insanların ellerini ağızlarından daha inanılır bulmadığım, konuşurken saçmaladığımız kadar, yazarken de saçmaladığımızı bildiğim ve bizim çağımızı geçmiş başka bir çağdan ayırmadığım için o kez Yelius ya da Mavrebius kadar benim bir dostumu, onların yazdıkları kadar benim gördüklerimi öne sürebilirim. Onlar nasıl erdem için uzun sürmekle daha büyük olmaz diyorlarsa, ben de doğruluk için yaşa büyüdükçe akla daha, daha yakın olmaz diyorum. Sık sık söylerim, örneklerimizi hep yabancılardan ve okul kitaplarından vermemiz ahmaklıktır düpedüz. Örnekler Homeros'un, Platon'un zamanında olduğu kadar boldur bugünde. Ama biz düşüncenin doğruluğundan çok örneklerin gösterişi peşindeyiz. Kanıtlarımızı kitapçı Baskanas ya da Platin dükkanından alıp kullanmak kendi köyümüzde gördüklerimizden çıkarmaktan daha üstün bir doğruluk sağlarmış gibi. Ya da belki gözümüzün önündekileri ayıklayıp değerlendirmeye, onları sıcağı sıcağına eleştirip örnek haline getirmeye yatkın değil kafamız. Çünkü kendi tanıklığımıza güvenecek kadar bilgin ve yeterli değiliz dersek yersiz söz etmiş oluruz. O kadar ki, bence en ortamalı, en çok bilinen, en gösterişsiz şeyleri kendi ışıklı yalan, yanlarından görebilirsek, onlardan doğanın en büyük mucizeleri, örnekleri, en zenginleri çıkarabilir, özellikle insan eylemleri konusunda. Mutluluğun bize göreliği, zenginlik bize ne iyilik eder ne de kötülük, her ikisi içinde malzeme verir bize, ondan daha güçlü olan ruhumuz ve malzemeyi dilediği gibi evirir, çevirir ve kullanır mutlu ya da mutsuz oluşunun tek nedeni ve sorumlusu kendisidir. Dış varlığımız tadını ve rengini iç varlığımızdan alır, nasıl ki giysilerimiz bizi, kendi sıcaklıklarıyla değil, bizim sıcaklığımızla ısıtırlar, onu koruyup beslemektir yalnız görevleri. Onları soğuk bir bedene giydirirseniz, soğukluğu korur ve beslerler. Kar ve buz öyle saklanır. Hiçbir şey kendiliğinden ne o kadar üzücüdür ne de zor. Bizim gevşekliğimiz güçsüzlüğümüzdür ona bu niteliği veren. Büyük ve yüksek şeyleri görebilmek için onlara göre bir ruhumuz olması gerekir yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda. Doğru bir kürek suda eğri görünür. Önemli olan bir şeyin görünmesi değildir yalnız. Nasıl görüldüğü de önemlidir. montey'nin Denemeler adlı kitabının sonudur.